...beyaz diş çeklandın. Av peşinde. Donmuş irmağın iki yakası... ...karanlık ladin ağaçlarıyla kaplıydı. Rüzgar dalların üzerindeki... ...kar örtüsünü az önce sıyırmıştı. Gitgide silinen gün ışığı altında... ...ağaçlar kopkoyu... ...korkunç karaltılar halinde... ...birbirlerinin üzerine doğru abanıyorlarmış gibi görünüyordu. Cansız, kımıltısız... Acı bile duyulmayacak kadar ıssız ve soğuk olan bu yabanın ülke üzerine ağır bir sessizlik çırkmüştü. Gizliden gizliye acı acı çınlayan bir kahkaha gizliydi sanki. Tüm acılardan daha korkunç, buz gibi soğuk, bir sphinx gülümseyişi kadar donuk, zorunluluk kadar tutkulu bir kahkaha. Acımasız, uçsuz, bucaksız bir sonsuzluk. Yaşamla ve yaşama çabasının gereksizliğiyle alay ediyor gibiydi sanki. Kuzeyin o saf, o durak tanımayan buz gibi vahşetiydi bu. Ama yine de bir yaşam vardı bu yabana topraklarda. Hem de öyle kolay kolay pes etmeyen direngen bir yaşam. Çünkü kurda benzer bir köpek sürüsü donmuş ırmak yatağı boyunca güç bela ilerlemeye çalışıyordu. Hayvanların sık tüylü postları buz tutmuştu. Ağızlarından yorgun bir buhar demeti çıkıyor, soluklarının havaya karışmasıyla incecik buz taneciklerine dönüşüp tüylerine yapışması bir oluyordu. Kayışlarla bağlı oldukları bir kızağa koşulmuşlardı. Kızak gövdesi sağlam ağaç kabuklarından yapılmıştı. Karların üzerinde ayakları olmaksızın kayıyordu. Kızan ucu önünde dalga dalga yayılan yoğun kar yığınlarını kenarlara doğru savurup dağıtacak biçimde yukarıya kalkık olarak yapılmıştı. Kızakta ince uzun bir tabut vardı. Ayrıca battaniyeler bir balta, bir kahvedenlik ve bir de tava bulunuyordu. Uzun tabutun kapladığı yer hayli fazlaydı. Köpeklerin önü sıra bir adam ilerliyordu. Kızan ardında ikinci bir adam daha vardı. Her ikisi de geniş kar ayakkabıları giymişlerdi. Gerçi kızaktaki tabutta başka bir adam daha vardı ya... ...onun çilesi çoktan sona ermiş... ...dünyadan elini eteğini çekmişti artık. Yabanın kuzey ilkesinin soğuğu karşısında yenik düşmüştü o. Bir daha kımıldamayacak bir durumdaydı. Sıfır tüketmiş halde kıpırdamaksızın kalıp gibi yatıyordu öylece. Hareketi sevmezdi çünkü soğuk. Yaşam hareket demektir ona göre. Yaşam harekettir çünkü... O soğuk hareketin her türlüsünü kötürümleştirmeye kararlıdır. Sular denizle dökülmesin diye ırmakları dondurup kurutur. Ama sızı insan oğluna düşmandır o. Çünkü insan yaratıkların en devingenidir. Durağanlığa karşı sürekli bir baş kaldırma içindedir ve işte bu nedenledir ki soğuğun özellikle yere sermeyeceğini attığı bir yaratıktır. Hala canlı kalmayı başarabilmiş olan iki adam, biri kazağın önünde, öbürü ise arkasında yılmadan, umutsuzluğa düşmeden yollarına devam etmekten geri durmuyorlardı. Kalın küreklere, yumuşak derilere sarılmışlardı. Kirpiklerini, yanaklarını ve dudaklarını donmuş soluklarıyla püskürttükleri buz zerlecikleriyle kaplanmıştı. Öyle ki suratları suratlıktan çıkmış, yüz çizgileri iyiden iyiye bilirsizleşmişti. Bu görünümleriyle korkunç maskeler takmış birer mezarcı, düşler evrenini ölülerini gömmeye giden ürkünç ummacıları andırıyorlardı. Gel gelelim ikisi de insan işte. Bu işlik, ıssızlık ve tehlike evreninden geçerek, kendilerini uzayın boşlukları kadar uzak, yabancı ve ölü gibi görünen dünyaya kafa tutan ufacık birer serivenciydiler. Hiç konuşmadan ilerliyorlardı. Çünkü hareket etmek için gerekli olan gücü yitirmemek, bu nedenle de boşu nefes tüketmemek zorundaydılar. Çevrelerini saran ağır sessizlik, tıpkı deniz dibindeki dalgacın üzerine basınç yapan su kütlesi gibi ruhlarını eziyordu. Bu sessizlik, uçsuz bucaksız sonsuzluğun ve kaçınılmaz zorunluluğun olanca ağırlığıyla, Üzerlerine yükleniyor, ruhlarını ta derinden kavrayarak benliklerini işliyor, dünya nimetlerine olan aşırı tutkularını, gelip geçici coşkularını, uçarı hevetlerini ezerek son damlasına kadar fosasını çıkarıyor, büyük ve yenilmez doğa güçlerinin parmağında oynattığı zavallı akılları ve yetersiz bilgileriyle onları ufacık birer güneş lekesine döndürüyordu. Bir iki saat geçti, tek kısa süren günün can çekişen ışıkları silinmeye yüz tutarken uzaklardan hafif bir çığlık yükseldi. Bir anda havaya dağılıp yankılandıktan sonra yavaş yavaş eriyip söndü. Eğer bu acılı çığlıkta bir vahşet ve açlık havası bulunmasaydı, yitik bir ruhun iniltiliye karışı sanılabilirdi. Öndeki adam başını arkaya çevirdi. Arkadaşıyla göz göze geldi. İnce uzun tabutun üzerinden anlamlı anlamlı kafa salladılar birbirlerine. Çok geçmeden sessizliği bir bıçak gibi yırtan ikinci bir uluma daha işitildi. Adamlar bu seslerin daha demin arkalarında bıraktıkları, karşı çölünden kopup geldiğini anlamışlardı. Derken aynı yönde bir üçüncü uluma daha yükseldi. İkincisine verilen bir yanıttı sanki bu ve onun azıcık solundan gelmişti. Öndeki adam peşimize takıldılar bilgileri. Sesinin tonu boğuk ve örkekti. Sanki konuşurken büyük bir güç harcamak zorunda kalıyor gibiydi. Arkadaşı, et kıtlığı var, karşılığını verdi. Günler var ki tek bir tavşinizi bile görmedim. Başka bir şey konuşmadılar. Kendilerini izleyenlerin ısrarlı ulumalarına kulak kesilmişlerdi. Ortalık kararınca köpekleri ırmak boyundaki Ladin koruluğuna havladılar. Kampı orada kurdular. Ateşin hemen kıyısındaki tabut hem oturmak hem de yemek yenilecek bir yer işine yarıyordu. Ateşin arkasındaki kurda benzeyen köpekler kendi aralarında hırlaşıp dalaşıyor ama bulundukları yerden ayrılarak karanlığa dalmayı göze alamıyorlardı. ''Bil, şunlara bak henri'' dedi. Nedense kampı bırakıp gitmeye çalışmıyor bunlar, garip şey doğrusu. Heni yani içine bir buz parçası attığı ibriği ateşe sürerken başını salladı. Sonra işini bitirip tabutun üzerine oturdu. Yemeğini yemeye başlayıncaya dek hiç konuşmadı. Postun pahalı olduğunu ve onu nerede bulabileceklerini biliyorlar elbet. Kolay kolay kurtlara yem olmaz onlar, tersine yerler, pek yakalıdırlar. Bil başını sallayarak, ''Bilmem ki valla, umarım öyledirler.'' dedi. Arkadaşı başını kaldırıp şaşkınca baktı. Bizim köpeklerin akıllarını beğenmediğini ilk kez senden. Bir ağzına attığı fasulyeleri ağır ağır çiğnerken, dinle Henry dedi. Köpeklere yem verirken nasıl yürüsüyle yetişip kakışıyorlardı, işittin ya. Henry evet diye onayladı. Her zamankinden fazla uçsuzluk ettiler. Kaç köpeğimiz var Henry? Altı. Peki ama? Bir sözlerin önemini vurgulamak istercesine biraz sustu. Sonra ağır ağır yürüdü. ''Evet, altı köpek var diyorum ben de.'' Altı balık çıkardım. Köpek başına birer balık verdim. Ama yine de bir açıkta kaldı. ''Yanlış saymasındır canım.'' ''Bil, yok daha neler.'' diye diretti. Altı köpeğimiz var diye tuttum altı tane balık çıkardım. Ama gel gör ki tek kulak balıksız kaldı işte. Sonra gidip bir tane de ona getirdim. İyi ama bil, topu topu altı köpeğimiz var. Nasıl olur? de hepsi köpekti.'' diyen yok ki sana. ''Balık verdiğim hayvanlar yedi taneydi.'' Henry yemeğini bıraktı. Ateşin arkasında duran köpeklere bakarak saydı. Al işte hepsi altı tane. Bill soğuk kanlılıkla üsteledi. Evet, yedincisini az önce karların üzerinde hoplaya zıplaya kaçıp gittiğini gördüm. Ben saydığımda yedi taneydiler. Henry acımalı gözlerle arkadaşına baktı ve şu yolculuk bir bitse öyle sevineceğim ki diye homurdandı. Ne demek istiyorsun yani? Bana kalırsa kızaktaki tabut sinirlerini bozdu senin. Hayal görmeye başladın, hepsi bu. Değil. Hani bunu da düşünmedim değil bak, dedi. Ama köpeklerden birinin kaçtığını görünce gidip karların üzerine bir göz attım. Bir takım ayak izleri buldum. Sonra döndüm bir daha saydım altı taneydiler. İzler duruyor, istersen bak da gör. Pelin sesini çıkarmadı. Yemeğini yemeğe koyuldu yine. Son lakmasının üzerine kahvesinden bir yudum daha aldıktan sonra elinin tersiyle ağzını sildi ve ''Öyleyse'' diye söze başlayacak oldu. Ama tam o sırada karanlığın içinden kopup gelen uzun, Acılı bir ulumayla sözü yarıda kaldı. Susup kulak kabarttı. Sonra eliyle ulumanın geldiği yönü göstererek, ''Bunlardan biri miydi diyorsun yani?'' diye sordu. Bil evet gibilerden kafasını salladı. ''Böyle olmasın da nasıl olsun? Köpeklerin nasıl huysuzluk ettiklerini, dalaşıp durduklarını sen de işittin işte.'' Birbiri ardından yükselen ulumalarla ortalık tımarhaneye dönmüştü. Köpekler çevrelerini saran bu korkunç kora karşısında dehşete kapıldılar. Sıkış tıkış olup büzüldükçe büzüldüler. Ateşin yanına öylesine sokulmuşlardı ki alevler postlarına tütsülüyordu. Bill bir odunda alarak ateşi besledikten sonra piposunu yaktı. Henry, Bill sözlerini sürdürmeden önce piposundan bir iki nefes çekti dalgın dalgın. Sonra baş parmağıyla üzerinde oturdukları tabutu göstererek, ''Düşünüyorum da'' dedi, ''Şu adam bile bizden daha şanslı, hem de bizim hiçbir zaman olamayacağımız kadar şanslı.'' Biz ölünce cesetlerimiz ite kurda yem olmasın diye mezarlarımıza bir iki taş koyacak kimse çıkacak mı acaba? Orası öyle. Bizim onun gibi ne onca paramız pulumuz var ne de onca hısım akrabamız. Cenazemizi uzak bir ülkeye göndertmek kim? Biz kim? Benim asıl akıl sırar dilemediğim şey ne biliyor musun Heli? Şu herif bir eli yağdı, bir eli bazı yaşayan bir lordtu değil mi? Peki şimdi burada ne işi var? Bu Allah'ın belası vahşi ülkeye hangi akla hizmet etmiş de gelmiş anlayan biri gelsin. Henry al benden de o kadar dedi. Kendi memleketinde kalsaydı gül gibi yaşayıp gider sonra da rahat döşeğinde ölürdü. Bil tam ağzını açıp yanıt vereceği sırada duraladı. Kendilerini dört bir yandan bir duvar gibi çevrilen karanlığı gösterdi. Yoğun karanlığın içinde hiçbir şey görünmüyordu. Yalnızca kor gibi parıldayan bir çift göz fark ediliyordu. Henry başıyla bir ikinci derken bir üçüncü çift göz daha gösterdi arkadaşına. Kampın yanı yöresi kor gibi yanıp sönen gözlerden oluşan bir halkayla çepeçevre sarılmıştı. Bu yalaz yalaz yanan ışık lekeleri kimi zaman kıpır kıpır ediyor, bir görünüp bir sinliyor, sonra yeniden ışıldamaya başlıyordu. Köpeklerin huysuzluğu giderek artmaya başlamıştı. Ani bir korkuyla ateşe yaklaşıyor, adamların sağ dibine sokuluyorlardı. Hele içlerinden biri paniğe kapılarak ateşe öyle fazla sokuldu ki içine düştü. Düşer düşmez de acı ve korkuyla havladı. Aynı anda kavrulan tüylerinin kokusu kapladı ortalığı. Bu sırada yanıp sönen kor gözlerden oluşan çemberde bir takım kıpırdanmalar oldu. Hatta birinin için geriledi. Ne var ki köpeklerin huysuzluğu yatışır yatışmaz yine eski yerlerine döndüler. Cephanemizde de aksi gibi tam bitecek zamanı buldu Henry. Bil piposunu söndürmüştü. Yemekten önce yere serdikleri ağaç dalları üzerine kürklü yatakları ve battaniyeleri yerleştiren arkadaşına yardım ediyordu. Henry arkadaşına hak verir gibilerden şöyle bir homurdandıktan sonra makasenlerinin bacıklarını çözmeye koyuldu. ''Kaç kurşunumuz kaldı?'' ''Bil, üç.'' diye karşılık verdi. ''Ah be, şimdi üç yüz tane kurşunumuz olacaktı ki bu kahrolası hayvanların burunlarından fitil fitil getirecektim.'' Kor gibi parlayan gözlerinin oluşturduğu çembere doğru yumruğunu öfkeyle salladı. Sonra makasenlerini çözüp ateşin hemen kıyısına yerleştirdi. ''İşte ise şu soğuk bir kırılsaydı bari.'' diye devam etti. İki haftadır sıfırın altında elli derece. Keşke çıkmasaydık şu yolculuğa yani Henry. Durumumuz hiç de iç açıcı değil doğrusu. İçim içimi yiyor. Yo Yolculuğumuz sonrası da seninle Makkari'ye gidip sıcacık ateşin karşısında bir pişpirik çevirsek ha? He? Henry yatağına girerken humurdanmakla yetindi. Tam uykuya dalmak üzereydi ki bir yine seslendi. Bak ne diyeceğim Henry. Hani şu balık yiyen davetsiz konuk var ya bizim köpekler işte ona ne diye saldırmadılar ha? Ne dersin? Hay Allah gel de çıkışın içinden. Ne yalan söyleyeyim, korkutuyor bu beni. Arkadaşı uyku sersemliğiyle humurdandı. Amma uzattın bebil, pireyi deve yapmaya birebilsin hani. Eskiden hiç böyle değildin, çeneni kapat da uyartın. Şöyle bir güzel uyku çektin mi, sabaha bir şey diyeceğin kalmaz. Mideni bozmuş olacaksın herhalde. Bütün sıkıntın bu. Aynı örtünün altında yan yana yatıp horul horul uyumaya başladılar. Ateş gitgide ufalıp tavsarken, kam çevresindeki kor parçalarını andıran gözlerin oluşturduğu çemberde, her an biraz daha daralıyordu. Köpekler birbirlerine sokulup sıkış tıkış oluyor, yaklaşan paralılara göz daha vermek istercesine hırıldıyorlardı. Rıltılar bir arak adam akıllı artınca bil uyandı. Arkadaşını uyandırmamaya çalışarak yavaşça yerinden doğruldu. Ateşi birkaç parça odunla besledi. Alevler yeniden yükselince parıldayan gözler geriledi. Derken bilin gözü köpekler erişti. Birbirlerine iyice sokulup top top olmuşlardı. Şaşkın şaşkın gözlerini oluşturup bir daha baktı. Sonra yeniden battaniyesine gömülüp yaptı. Henry, Henry be, kan uykusundan uyandırılan Henry, yine ne var, ne oluyor diye humurdandı. Hiçbir şey, yalnız yine yedi oldular, şimdi saydım. Henry uyku sersemliğiyle yamyamalak bir şeyler humurdandı, sonra yine humurdanmaya başladı. Ertesi sabah ilk gün Henry uyandı ve arkadaşını uyandırdı. Saat altı olmuştu ama ortalığın ışmasına henüz üç saat daha vardı. Karanlıkta gidip gelmeye, yemeği hazırlamaya koyuldu. Bu arada Bill de örtüleri battaniyeleri denk yapıp kızığa yerleştirdi. Birden arkadaşına dönüp damdan düşercesine sordu. ''Henry, kaç köpeğimiz var?'' demiştin sen. ''Altı.'' ''Bir zafer kazanmışçasına atıldı. Yanılıyorsun.'' ''Ne yani yine mi yedi oldular?'' diyorsun. ''Yoo beş.'' ''Neden dersen biri toz olmuş.'' Henry bir küfür savurdu. Kahvaltıyı hazırlamayı yarım bırakarak hışımla köpeklerin yanına gitti. Tek tek saymaya başladı. ''Haklısın bil dedi. Şişko kayıplara karışmış. Ara ki bulasın, öyle bir toz olmuş ki İzmiz hak getire. İzimi kalır zavallının, diri diri yutmuşlardır onu. Kalıbım basarım ki o Allah'ın belası yaratıklar hayvan cihazı yutarken hala havlamaya devam etmiştir. Bil, o hayvan da bildim bileli aptalın tekiydi dedi. Canım aptal da olsa bile bile ölümüne koşacak değil ya bu hayvan. Henry bunları söylerken sanki her birinin huyunu suyunu anlamak istermiş şişesine, köpekleri tek tek süzüyordu. Sonra hiç kuşkum yok. ''Hiçbir ölümüne susacak kadar budala değildir.'' diye ekledi. de arkadaşıyla aynı görüşteydi. Orası öyle, sopayla kovsan bile yine de uzaklaştıramazsın onları ateşin yanından. Ama bu şişko bana kalırsa biraz aptalcaydı. Dondurcu Kuzey ülkesinde yapılan yolculuk sırasında yok olan bir köpeğin ardından söylenenlerin hepsi bu kadarcıktı. Daha nice köpeğin ya da insanın ardından belki ancak bu kadar söz söylenirdi. Dişikurt Kahvaltılarını ettikten ve birkaç parça öteberlerinin kıza yükledikten sonra yanmakta olan ateşi arkalarında bırakarak karanlıklara daldılar. Dört bir yönden soğuğu ve karmığı yırtarak sanki birbirlerine yanıt verilmişçesine kopup gelen acılı, korkunç kurtulmaları yeniden yükseldi. Saat dokuz olunca ortalık ağırdı. Öğleyin güney yönünde gökyüzü bir parça kızarı gibi oldu. Ama çok geçmeden yeniden solgunlaştı. Derken boz bulanık bir renge büründü. Saat üçten sonra bu geriye da silindi gitti. Bu ıssız ve sessiz dünya kutup gecesinin o karanlık koyu kefeniyle sarıp sarmalandı. Karanlık bastırınca dört bir yandan kurtulmaları yükselmeye başladı. Bu ulumalar kimi zaman öylesine yakından geliyordu ki bitkin düşen köpekler paniğe kapılarak karışıklık yaratıyor, koşum takımları birbirine dolaşıyordu. Koşumları düzeltmek için verdikleri kısa mola sırasında bir... ''Kendilerine başka bir yerde avulsalar da yakamızı bıraksalar artık'' dedi. Henry de kaybıyla ''Gerçekten de insanın sinirine dokunuyor ardımız sıra gelişleri'' diye karşılık verdi. Ta ki gece olup da konaklayınca dek ikisi de ağızlarını açıp tek laf etmedi. Henry ateşin başına eğilmiş, kaynamakta olan fasulye tenceresinin içine küçük buz parçaları atıyordu. Birden bir sopa darbesinin şaklayışıyla etkildi. Aynı anda Bilin öfkeyle bağırdığını... Köpeklerden birinin keskin çığlıklar atarak acı acı mızıldandığını işitti. Yerinden doğrulup baktı. Koyu bir karartının karların üzerinde seki seki kayarak karanlığa daldığını gördü. Sonra bile elişti gözü. Bir elinde sopa, öbür elinde ise kuyruğundan baş aşağı tuttuğu kurutulmuş bir balık vardı. Üzüntü ve sevinç karışımı biz yorgunlukla köpeklerin arasında öylece duruyordu. Vay namussuz vay dedi. Kaşla göz arasında balığın yarısını kapıp kaçmayı becerdi. Ama ben de sopayı iyi yapıştırdım kerataya doğrusu. Ne biçim bağırdı işittin ya. Nasıl bir şeydi? Doğru üst göremedim pek. Ama dört ayaklı kocaman azı, kıllı mı kıllı köpeğe benzer bir şeydi. Evcilleştirilmiş bir kurt olmalı. Evcil olmaz olur mu hiç? Baksana tam yemek zamanı geliyor. Köpeklerin tayınınından pay almasını biliyor. Yemeklerini yedikten sonra tabutun üzerine oturup pipolarını tüttürürlerken kor gözlerden oluşan halka da yeniden daraldı. Bill, bir geyik sürse ya da buna benzer bir şey bulsalar da peşimizi bıraksalar dedi. Henry laf beri gele gibilerden cihaz sıkıntısıyla umurdandı. 15 dakika kadar sessiz sedasız oturdular. Henry gözlerini ateşe dikmişti. Bill ise ateşin üzerinden doğru karanlıkta yanımsanan halkaya bakıyordu. Bill sızlamaklı bir havayla yeniden başladı. Şimdi şöyle yol bir tuttursak ve yerini Makkari. Henry dayanamadı. Kes artık yahu dedi öfkeyle. Vır vır vır. Dedim sana miden bozulmuş senin, bir avuç karbonat yut da kendine gel, ikide bir de kafa ütüleyip durma öyle. Ertesi sabah Henry uyandığında bilin öfkesiyle sövüp saydığını çıktı. dirseklerini abanarak doğrulup baktı. Arkadaşı gürül gürül yanmakta olan ateşin başında köpeklerin arasında durmuş, elini kolunu öfkeyle sallayarak küfür ediyordu. Suratı allak bullak olmuştu. Yine ne oldu, daha ne olsun kurbağa da kaçmış. Deme ya, dedim bile, İstersen gel de bak. Henry bir sıçrayışta yataktan fırlayıp kalktı, köpeklerin yanına koştu. Hepsini tek tek dikkatle saydıktan sonra bir köpeklerinin daha ellerinden çekip koparan bu vahşet ülkesine o da lanetler savurmaya başladı. Bir sonunda, al işte, kurbağa için sözde en güçlü köpeğimiz diyorduk. Henry, üstelik aptal mu da değil de öyle diye ekledi. İki gün içinde verilen bu ikinci kurbağanın ardından konuşulanlar birincisinden pek farklı olmadı. Kahvaltılarını ne ikisi de arpacı kumrusu gibi düşünüyordu. Kahvaltıdan sonra geri kalan dört köpeği kızağa koşup yola koyuldular. O gün de daha önceki günler gibi geçip gitti. Çevrelerini saran buzlu kuzey topraklarında sessizce yol alıyorlardı. Ortalıktaki deniz sessizliği arkaları sıra gelen görünmez izleyicilerin ulumaları bozuyordu yalnızca. Öğle sonrasının alacakaranlığı karanlığı bastırırken ulumalar daha da yakından gelmeye başladı. Köpekler büyük bir korkuya kapılıyor, dizginleri birbirine dolaştırıyor, bu da iki adamın canını büsbütün sıkıyordu. O gece Bill işini bitirdikten sonra kendinden emin bir havayla doğruldu. Sıkıysa şimdi de alıp giydim başınızı da göreyim diye söylendi. Henry yemeğin başından ayrılarak arkadaşının ne gibi bir önlem aldığına bakmaya gitti. Bill kızılderilerin yöntemiyle kayışları sıkı sıkıya bağlamış, her köpeğin boynunda bulunan daracık tasmalara birer sopa takmıştı. Bu deri tasmaları dişleriyle söküp çıkarmaları olanaksızdı. Her tasmanın ucuna uzunluğu bir metreyi bulan sopalar bağlıydı. Sopaların öbür uçları da deri kayışlarla tutturulmuştu. Böylelikle köpek tasmasına ya da öbür kayışa uzanıp diş geçiremeyeceği için kolay kolay kaçamayacaktı. Henry bütün bunları görünce memnun memnun başını salladı. De kulağı bağlı tutmanın biricik yolu budur dedi. Kayışları bıçakla kesercesine koparıp atıyor kereta. E artık yarın sabah hepsini yerli yerinde buluruz. ''Bil kalıbımı basarım ki öyle olacak.'' dedi. ''Eğer biri kaybolsun ben de sabah kahvemi ağzıma sürersem ne olayım?'' Yatarken Henry çevrelerini saran kor gözleri göstererek koşunumuzun kalmadığını anladılar.'' dedi. ''Birkaç tanesini vurabilsek postun pahalı olduğunu görecekler.'' Böyle elimiz kolumuz bağlı durunca azıttıkça azıtıyorlar. Her akşam biraz daha yaklaşıyorlar. Ateşe bakma da gözünü almasın. Şuna bak şuradakine görüyor musun?'' Ateşten saçılan ışık lekesinin ötesinde, perisinde kıpır kıpır dolaşan karaltaları izleyerek bir süre oyalandılar. Karanlıkta parıldayan bir çift göze dikkatle baktıkları zaman hayvanın vücut çizgileri kesinleşiyor ve arada sırada kımıldandığı görülüyordu. Tam o sırada köpekler gürültü etmeye başladı. O yana dönüp baktılar. Tek kulak bir takım iniltiler çıkararak mızıldanıyor, kayışlardan kurtularak karanlığa atılmaya çabalıyor, kudurmuş yasına sıçrayıp debeleniyor. Sonra durup boğazına bağlı sopayı dişlemeye çalışıyordu. Henry, şuna bak Bill diye fısıldadı. Köpeğe benzeyen bir hayvan usul usul ilerliyor. Ateşe doğru yan yana sokuluyordu. Ürke kema aynı zamanda atılganlıkla karışık bir dikkatle ilerliyor, adımları gözden kaçırmaksızın tüm dikkatini köpekler üzerinde topluyordu. Bu sırada tek kulak sopanın ucundan kurtulmak için çırpınıyor, yaklaşan hayvana ulaşmak istiyor, acı acı inliyordu. Bill usulca, hayaptalay dedi. ''Hiç korkmuyor mu bak?'' Henry fısılda ile karşılık verdi. ''Bu gelen dişi bir kurt.'' Şişko ile kurbağa neden ortadan yok oldular şimdi anlaşılıyor. Dişi kurt sürünün aracı hayvanı. Köpekleri baştan çıkarıp yanında götürüyor. Sonra da hep birden üstüne üşüşüp gövdeye indiriyorlar. Ateşten bir çıtırtı çıktı. Odunlardan biri gürültüyle ocaktan dışarı düştü. Bu sesi işiten hayvan gerisin geri karanlığa daldı. ''Bil, bak aklıma ne geldi biliyor musun Henry?'' dedi. ''Ne geldi?'' Soparla vurduğum hayvan boğulmasın sakın. Hem yani ondan hiç kuşkun olmasın dedi. Bir, ha say bak şunu da söyleyeyim diye sürdürdü. Bu hayvanın kamp ateşlerine böylesine alışkın olması pürelendiriyor beni. Öyle sinsisinin sokulması da ahlaksızca bir şey. Ne olursa olsun doğru dürüst bir kurttan çok daha bilgili olduğu su götürmez. Köpeklerin yemek zamanı kollayıp da geldiğine göre epeyce görmüş geçirmiş bir hayvan olmalı. Bil dalgın dalgın anlatmaya koyuldu. İhtiyar Vila'nın bir zamanlar bir köpeği vardı. Kurtlarla kaçmıştı. bugünmüş gibi aklındadır. Küçük çubuklar ülkesinde geyik otlaklarından birine saldıran kurt sürüsünün arasındayken onu ben vurmuştum. İhtiyar Vila'nın üzüntüsünden çocuklar gibi hüngür hüngür ağlamıştı. Üç yıldır gördüğü yokmuş hayvanı. Üç yıldan beri kurtlarla düşüp kalkıyormuş meğer köpek. İşin hiç yüzü şimdi anlaşıldı desene. Bizim kurt sandığımız hayvan aslında köpek olmalı. Öyle ya yoksa nereden bilsin insanın elinden balık yemeyi? Fırsatını bir yakalasama. Ah. Bak o zaman nasıl delik deşik ederdim o kurt bozuntusunun postunu. Daha fazla köpek yitirecek durumumuz yok çünkü. Henry hemen karşı çıktı. İyi ama topu topu üç kurşunumuz kaldı. Sen merak etme öyle bir polunu kollayacağım ki boşa tek kurşun yakmayacağım. Sabahleyin bil mışıl, mışıl uyurken Henry ateşi dürtükleyip besledi. Sonra kahvaltıyı hazırladı. Sonunda arkadaşını da uyandırdı. Öyle rahat uyuyordun ki uyandırmaya gönlüm razı olmadı bir türlü dedi. Bil kalktı. Uykulu uykulu yemeğin başına oturdu. Kahve fincanının boş olduğunu fark edince ibriye doğru uzandı. Ama ibri kendinin yanında yetişemeyeceği bir uzaklıktaydı. ''Baksana Henry'' dedi. ''Her şeyi eksiksiz hazırladığına hiçbir şey unutmadan emin misin?'' Henry çevresine şöyle bir göz gezdirdi. Evet anlamında başını salladı. O zaman Bill boş fincanı kaldırıp ona doğru uzattı. Ama Henry ''Bu sabah sana kahve yok'' dedi. Bill kaygıyla ''Ne o bitti mi yoksa?'' diye sordu. ''Ağzından yel alsın.'' ''Peki öyleyse mideme dokunur diye mi vermiyorsun?'' Yo. Bil'in yüzü öfkeden kıpkırmızı kesildi. Ya bırak eveleyip gevelemeyi de ne diye vermiyorsun onu söyle.'' Fırtına da kaçmış. Bil hiç telaşa kapılmaksızın başa gelen çekilir gibilerden bir havayla ağır ağır kafasını çevirip oturduğu yerden köpekleri saydı. Sonra serin kanlı bir tavırla ''Nasıl oldu peki?'' diye sordu. Beni omuzlarını sekti. ''Ne bileyim belki de tek kulağın yardımıyla çözmüştür bağlarını.'' Tek başına sökecek değil ya mutlaka öyle olmuştur. Bir hiç istifini bozmuyordu. Ama aslında için için köpürüyordu. Ağırbaşlı bir havayla hay namussuz hay! diye homurdandı. Baktı ki kendi kaçamıyor hiç değilse fırtınayı çözeyim dedi ha. Herini yitip giden bu son köpeğinin ardından da bir iki laf etmekten alamadı kentini. Her neyse olan olmuş artık. Fırtınanın çilesi de böylece sona ermiş oldu. Şimdi en azından yirmi kurdun kursağında senin, bura benim tüm ülkeyi dolaşıp duruyordur. ''Hadi bakalım Bil, iç şimdi kahveni.'' Ama Bil olmaz gibilerden başını salladı. Henry ibriyi kaldırarak üsteledi. ''Hadi canım uzun etme de iç işte.'' Bil fincanını bir kıyıya çekti. ''Sözüm sözdür benim. Köpeklerden biri daha kaybolursa ağzıma bile sürmem dedim. Sürmeyeceğim de işte o kadar.'' Henry hala onu baştan çıkarmaya çalışıyordu. Hmm, kahvede kahve olmuş ha.'' Ama Bil tükürdüğünü yalamamayı kafasına koymuştu bir kez. Kahvaltısını kuru kuruya yedi. Bu arada oynadığı oyun için tek kulağa verdi veriştirdi. Yine yola koyuldular. Bil, bu gece birbirlerine ulaşamayacakları bir uzaklıkta bağlayacağım kerataları diye söylendi. Yüz metre kadar ya gitmiş ya gitmemişlerdi ki, önden giden Henry'nin kara ayakkabısına bir şey takıldı. Anlamak için eğildi. Gözü görmeyecek kadar yorgun olan karanlıkta aldığı şeyi doğru dürüst fark edemiyordu ama el yordamıyla şöyle bir yoklayınca bunun ne olduğunu şıpıdak anlayıverdi. Aldığı şeyi tutup geriye doğru fırlattı. Kızığa çarpan nesne fırlayıp bilin ayakları dibine düştü. Henry, hani, al şunu bakarsın işine yarar diye seslendi. Bil bir şaşkınlık çığlığı kopardı. Elinde tuttuğu şey fırtınadan arta kalan son izdi. Hayvanın boğazına bağladığı sopaydı bu. Neredeyse sopayı bile yiyip yutacaklarmış ya diye bağırdı. Uçularındaki kayışları bile silip süpürmüşler. Korkunç aç olmalı bu kurtlar. Bu işin ucunda yarı yolda kurda kuşa yem olmak da var. Henry hani inatla kıkır kıkır güldü. Şimdi de kurtlar tarafından hiç böylesine izlendiğim olmadı ama ne varsalar atlattım ki nelere benzemez. Şu zafıma mim koy oğlum. Böyle bir avuç Allah'ın belası hayvana kolay kolay popuç bırakacak değiliz tamam mı? Bir umutsuz bir tavırla umarım böyle olur diye mırıldandı. Olur mu olmaz mı Makarye vardığımızda görürsün. Bilin umudu kırılmıştı bir kez. Doğrusu benim hiç aklım kesmiyor dedi. Henry midem bozuk olmalı da ondan dedi. Onun için diken üstündesin böyle. ''Kinin alman gerek. Şu McGarry'e varır vermez ilk işim senin kinin kürüne sokmak olacak.'' Bil arkadaşının bu tanısını anlaşılmaz bir homurtu geçiştirdikten sonra suskunlaştı. O gün de öbürkülerden farksız geçti. Saat dokuzda ortalık ardı. Görünmeyen güneş öğle üzeri güney ufkunu pembeye boyadı. Daha sonra gökyüzü donuk gri bir renge büründü. Üç saat sonra da akşam karanlığı bastırdı. Ortaya çıkmak için güneşin boşu boşuna çaba bir sırada bir kızaktan tüfeğini çekip çıkardı. Hiç bozuntuya vermeden sen yoluna devam etmenizi dedi. Görelim bakalım ben bir şeyler becerebilir miyim? Henry, kızdan yanından ayrılmasan fena olmaz diye uyardı arkadaşını. Elinde topu topu üç kurşunum var zaten ne olur ne olmaz. Bill bıyık altından gülerek, ne o bakıyorum da kötümsallık sana da bulaştı galiba. Henry sesini çıkarmadı, yalnız başına ilerlemeye başladı. Ara duruyor, arkadaşının daldığı gri renkli yabanıl görünüme kalbiyle göz gezdiriyordu. Bir saat sonra Bil, kızakla uzun döneme geçmek zorunda kalan arkadaşına kestirme yollardan gelerek yetişti. Geniş bir alana dağılmışlar, bir yandan bizim çevremizde dolanıyorlar, bir yandan da ötede beride başka avlar bulmaya çalışıyorlar. Bizi çantada keklik görüyorlar anlaşılan ama beklemeleri gerektiğini de biliyorlar. O zamana kadar ne bulurlarsa tıkınmaktan geri durmuyorlar tabi. Henry arkadaşının sözünü düzeltmek gereğini duydu. Şuna çantada keklik olduğumuzu sanıyorlar desen daha doğru olacak öyle değil mi? Ama bile arkadaşının sorusu karşısında hiç oralı olmadı. İçlerinden birkaçını adam akıllı gördüm. Bir deri bir kemik kalmışlar. Bana kalırsa haftalardan beri bizim köpeklerden başka bir şey girmemiş kursaklarına. Görsen öyle zayıflamışlar ki kaburga kemikleri birbirine geçmiş. Karınları sırtlarına yapışmış. ''Bak dediydi dersin, açlıktan kudurup er saldıracaklar bize. İşte o zaman halimiz duman.'' Bu kez kızağın ardı sıra ilerleyen Henry'di. Bir iki dakika sonra hafif bir ıslık çalarak arkadaşına işaret verdi. Bir dönüp baktı ve köpekleri durdurdu. Arkalarındaki yolun son dönemecine doğru kızan bıraktığı iz boyunca kalın postlu bir kurt sürüne sürüne ilerliyordu. Koku almak istercesine burnunu yere eğmiş, usul usul hayli garip bir biçimde kayarcasına yaklaşıyordu. Adamlar durunca o da durdu, başını kaldırıp baktı, burnundan solayarak koku almaya çalıştı. Bin, dişi kurt dedi. Karların üzerine yatan köpeklerin önlerinden geçerek arkadaşına yaklaştı. Günlerdir kendilerini izleyerek üç köpeklerini baştan çıkarıp ölümlerine neden olan bu garip yaratığı birlikte seyredaldılar. Hayvan dikkatle çevresini kollayarak aşağı yukarı yüz metre kalana dek yaklaştı. Sakına sakına birkaç adım atıyor sonra duruyordu. Bir çam topluluğunun yanında durdu. Kendisini seyreden adamlara gözlerini dikip bir süre kokularını almaya çalıştı. Adamları inceden inceye süzerken tıpkı bir köpek gibi heyecanlıydı. Gel gelelim bakışlarında bir köpeğin bağlılığı değil de dişleri kadar kıyıcı, soğuk, acımasız bir açlığın amansızlığı okunuyordu. Kurda oranla çok iriydi. Sıska olmasına karşın vücudu soydaşlarının en azmanına yarışacak bir büyüklükteydi. Henry... Omuz yüksekliği hemen hemen bir metreyi bulur dedi. Boyu da en azından bir buçuk metre var. Bil, bir kurda göre rengi de bir hoş diye ekledi. Kırmızı kurt görmemiştim hiç. Tarçın rengi desem yeri. Gerçekten de hayvanın postu tarçın renginde sayılmazdı pek. Tam kurtları özgü o tipik boz renkteydi. Ama yer yer griyi yer yerde parlak ve alacalı bulacalı garip bir renkteydi. Bil, dev bir kızak köpeğine benziyor dedi. Kuyruğunu sallarsa şaşmam doğrusu. Hayvana doğru bir iki adım atarak hey köpoğlu buraya gel bakayım diye seslendi. Gel kuçu kuçu adın ne senin? Henry gülerek senden korktu falan yok dedi. Bil hayvanı korkutmak için elini kolunu sağlayarak bağırıp çağırdı. Ama hayvanda korkunun kesi bile yoktu. Yalnızca kulaklarını dikip dikkat kesilmekle yetindi. Bakışlarında kıyasıya aç ve arzulu bir hava okunuyordu. Bu adamlar et demekti onun için. Dehşetli açtı. Eğer göze alabilse ilk fırsatta üzerlerine saldırıp gövdeye indirebilirdi onları. Bill hayvanın bakışları karşısında elinde olmaksızın sesini alçaltarak ''Dinle Henry'' dedi. Gerçi topu topu üç koşunumuz var ama bu uzaklıktan da onun anlamak işten bile değil. Bu namussuz üç köpeğimizin canına okudu. Ne olursa olsun buna bir dur demek gerek artık. Öyle değil mi? Henry başıyla onayladı arkadaşını. Bunun üzerine Bill kızaktan tüfeği aldı, omzuna doğru kaldırdı. Ama daha doğru dürüst nişan almasına fırsat kalmadan dişi kurt yana sıçradı. Ladin ağaçlarının arasına dalarak gitip gitti. Bir tüfeği yerine koyarken öfkeyle homurdandı. Hay aptal kafamay, bendeki de amma akıla. Köpeklerin yemini ortak olmaya gelen bir kurt tüfeğin ne demek olduğunu bilmez mi hiç? Bak dediydi dersin, başımıza bela kesilecek bu hayvan. Şimdi üç yerine ne güzel altı köpeğimiz olacaktı. Alacağı olsun ama bak görürsün onu nasıl geberteceğim. Açık hedef olmayacak kadar kurnaz hayvan. Ama pusu kurup işini bitirmezsen bana da bil demesinler. Henry uyardı arkadaşını. Fazla uzaklaşım deme sakın. Hayvanlar öylesine açık sürü halinde saldırırlarsa bırak o üç kurşunu harcamayı, gık bile çıkaracak zaman bulamazsın. O akşam erkenden konakladılar. Altı köpeğin işini yüklenen üç köpek, kıza eskisi gibi hızla sürükleyemiyor, çabucak yoruluyorlardı. Bil onları birbirlerinin kayışlarını kesemeyecek kadar aralıklı bağlayıp bağlamadığına bir kez daha baktıktan sonra erkenden yattılar. Kurtlar artık iyiden iyi zıvanadan çıkmışlardı. Burunlarının dibine kadar sokuluyorlardı. O gece birkaç kez uyandılar. Kurtların kokusunu duyarak huysuzlanan köpekler durdukları yerde duramıyor, sık sık hırıldayıp mızıldanıyorlardı. Bunun üzerine adamlar da kurtları geriletmek için kalkıp ateşi beslemek zorunda kaldılar. Bir ateşi canlandırdıktan sonra yatağına gömülürken söylenip duruyordu. Denizcilerden duymuştum. Bazı köpek balıkları gemilerin dümen suyundan hiç ayrılmazmış. İşte bu kurtlar da karadaki köpek balıklarını andırıyor. İşlerini iyi biliyorlar. Şakası yok bu işin. Bak görsün Heli. de sonunda hesabımızı görecekler. Henry öfkeyle çıkıştı. Böyle sızlanıp durmakla yenilgiyi şimdiden kabullenmiş ediyorsun. Yelkenleri suya indiriveriyorsun hemencecik. Bu gidişle kurtlara semyeme olmayasın da kimler olsun? Bil, bizden çok daha sıkı herifler nice babayı izler bile kurtların pençesinden kurtulamamıştır dedi. Kes artık kafa şişirmeyi be. Kabak tadı verdin ya. Henry öfkeyle sırtını döndü. Doğrusu şaşırmıştı biraz. Bile azarlamıştı ama o sesini bile çıkarmamıştı. Oysa bildi bileli alıngan biriydi. Uykuya dalmadan önce bu konu üzerinde uzun uza diye kafa yordu. Sonunda sinirleri çok bozuk diye düşündü. Yarın gönlünü alsam fena olmaz. Ulayan açlık. Ertesi gün iyi başlamıştı. Köpeklerden hiçbiri kaçmamıştı. İki arkadaş sessizlik, karanlık ve soğuk içerisinde yol alırken eski neşeleri yerine gelmişti. Bir bir gece önceki kaygılarının karamsar düşüncelerini kafasından selip atmış gibiydi. Hatta öğle üzere köpekler bir yol kıvrımında kızağı devirdiklerinde onlarla alay bile etmişti. Kızağın devrilmesiyle ortalık bir anda ana baba gününe dönmüş, ters dönen kızak bir ağaç gözesiyle kocaman bir kayanın arasına sıkışıp kalmıştı. Kızağı düzeltmek için köpeklerin koşumlarını çözmek zorunda kaldılar. Ama tam işe giriştikleri bir sırada Henry tek kulağın savaşmak üzere olduğunu gördü. Yerinden doğrularak hayvana seslendi. Buraya gel tek kulak ama hayvan koşumlarını karlar üzerinde sürükleyerek koşmaya başladı. O sırada dişi kurt arkalarında bıraktıkları yolun üzerinde durmuş köpeğin yaklaşmasını bekliyordu. Tek kulak ona yaklaşınca birden hızını azalttı. Gitgide yavaşladı. Küçük küçük adımlarla ilerledi sonra durdu. Dişi kurdu kuşkulu bir dikkat ama istek dolu gözlerle süzüyordu. Dişi kurt da ona cilveli cilveli bakarak sırıtırcasına dişlerini gösteriyor, erkeğini ürkütmemeye çalışıyordu. Tek kulağa doğru yavaşça bir iki adım yaklaşıp durdu. Tek kulak kuyruğu havada kulaklarını dikmiş, usul usul sakına sakına yanaşıyordu. Dişi kurdu koklamaya kalktı. Ama dişi kurt kurnazlı bir oyun yine cilveli cilveli geriye sıçradı. Tek kulak ne zaman yanaşmayı yeltense hayvan hemen biraz daha geriye sıçrıyor... Köpeği ayartarak iki adamın koruyucu yakınlığından uzaklaştırıyordu. Tek kulak bir ara sanki bilinçaltı bir dürtüyle tehlikeyi sezinler gibi oldu. Olduğu yerde duralayarak devlik kıza, arkadaşlarına ve durmaksızın kendisine seslenmekte olan iki adama baktı. Ama tam o sırada dişi kurt yanına sokuldu. Burnunun hafif bir dokunuşuyla onu kokladıktan sonra yine geriye sıçradı. İşte o zaman tek kulağın aklı başından gitti. Yeniden dişi kurdu izlemeye başladı. Bu arada bilin aslında kazağın altında kalan tüfeği alıp ateş etmek geldi. Ne var ki Henry'nin yardımıyla tüfeği çekip alana dek içişten geçmiş Tekkulak da dişi kurt burun buruna koklaşarak kurşun menzilinin dışına çoktan çıkmışlardı bile. Tekkulak yaptığı yanlışı anladığında artık çok geçti. Adamlar Tekkulak'ın nedense birdenbire geri dönüp hızla kendilerine doğru koştuğunu gördüklerinde ne olduğunu anlayamamışlardı henüz. Derken yokuş aşağı koşan bir düzüne kadar sıska ve boz renkli kurdun tek kulağın yolunu kesmeye çalıştıklarını gördüler. Dişi kurdun az önceki o utangaçça baştan çıkarıcılığından eser kalmadı. Kudurmuşçasına hırlayarak tek kulağın üzerine saldırdı. Köpek omzuyla savuşturdu bu saldırıyı. Sonra bir yay çizerek kızağa ulaşmaya çalıştı. Ama kurtlar dört bir yandan saldırıya geçerek ötekilerine katılıyor hayvanın önünü kesmeye çalışıyorlardı. Dişi kurtsa tek kulağın hemen kuyruğunun dibinde kovalamacaya devam ediyordu. Eri birden arkadaşının koluna yapışarak, ''Nereye gidiyorsun yahu?'' diye sordu. Ama bir bir sirkin işte kurtuldu ondan. ''Öyle yağma yok.'' dedi. ''Artık sabrım kalmadı. Elim silah tuttuğu sürece bu namussuzlara bir tek köpek bile kaptırmam. İşte o kadar.'' Elinde tüfekle yol kıyısındaki ağaçların arasına daldı. Yiğit apaçık ortadaydı. Tek kulağın kıza ulaşmak üzere çizdiği yaya kurtlardan önce varıp, Gündüz gözüyle ve tüfeğin yardımıyla hayvanları korkutacağını umuyordu. Henry arkasından seslendi. Gözünü dört aç bil, kolla kendini. Sonra oturup beklemeye koyuldu. Yapacak başka bir şey de yoktu zaten. Bill'i çoktan gözden kaçırmıştı. Ara sıra tek kulağı gözlüyordu. Zavallıcık çalılıkların ve ağaçların arasında bir görünüp bir kayboluyordu. Kolay kolay kurtulacağı benzemiyordu pek. Bunu kendisi de anlamış olacaktı ki daha geniş bir yay üzerinde çılgınca bir koşu tutturdu. Ardı sıra gelen kurtlarsa yayın içinden dümdüz koşarak kesilme bir yol izliyorlardı. Tek kulağın kendisini kovalayanları arkada bırakarak onları atlatıp kıza ulaşabilmesi mucize gibi bir şeydi artık. Hepsi birden o tehlikeli kesişme noktasına doğru hızla ilerliyordu. Henry tek kulakla bilin çalıların ve çamların ardında bir yerde kurtlar tarafından kastırıldığını anlamıştı. Ne var ki umduğundan daha erken olmuştu bu. Her şeyi göz açıp kapayınca dek olup bitivermişti. Bir silah sesi dönerken onun hemen ardından iki patlama daha işitti. Bilin kurşunu böylece bitmiş oluyordu. Sonra korkunç bir gürültü oldu. Hırıltılar, havlamalar duyuldu. Tek kulağın ortalığı inleten ölüm çığlığı geldi kulağına. Sonra vurulmuş bir kurdun can çekiştiğini bir takım iniltiler yükseltti. Sonra her şey sona erdi. Artık ne acı havlayışlar vardı, ne de vahşi hırıltılar. Her şey suskunlaşmış, ıssız kuzey ülkesinin üzerine yine o derin sessizlik çökmüştü. Henry hani oturduğu yerde öylece kala kaldı bir süre. Ne olup bittiğini anlamak için oraya gitmesi gereksizdi. Gözlerinin önünde olup bitmişçesinde her şeyi bir bir biliyordu. Bir ara yerinden fırladı. Kızaktaki baltayı kaptı. Ama yine yerine oturdu. Kara kara düşünmeye başladı. O böyle düşünüp dururken geriye kalan iki köpek de tır, tır titreyerek kendisine doğru sokuluyordu. En sonunda tüm direncini yitirmişçesine yorgun argın ayağa kalktı. Köpekleri kıza bağladı. Kendi omuzlarına da bir ip doladıktan sonra köpeklerle birlikte kızağa sürüklemeye başladı. Tek fazla yol almadı. Karanlık bastırır bastırmaz konakladı. Bol bol odun topladı. Köpeklere yemlerini verdikten sonra kendi yemeğini pişirdi, karnını doyurdu. Yatağını ateşin hemen kıyısına yerleştirdi. Ama mışıl mışıl uyumak kısmet olmadı. Gözlerini yummaya fırsat kalmadan kurtları iyice yanlarına vermişti. Gözlerini dört açmaya gerek kalmaksızın açık seçik görebiliyordu onları. Ateşin çevresinde halka olmuşlardı. Her birini tek tek seçebiliyordu. Kimisi kıvrılıp yatmış, kimisi oturmuş, kimileri de karınları üzerinde öne arkaya sürünüyordu. Uyuyanlar bile vardı. Oldukları yere öylece kıvrılıp tortop olmuşlar, kendisine haram olan tatlı bir rükaya dalmışlardı. Ateşi besleyip alev alev yanmasını sağladı. Kurtların aç dişleri arasında paramparça olmamak için tek çıkar yol buydu. Geri kalan iki köpek ondan yardım beklercesine hemen yanı başına sokulmuştu. Kurtlardan biri fazla yaklaştığı zaman hemen öfkeli hırıltılar ya da ürkekçe mızıltılar çıkarıyorlardı. İşte o zaman ortalık birdenbire karışıyor, kızılca kıyamet kopuyordu. Bütün kurslarıs ayaklanıyor, öteden birden tüyler ürpertici ulumalar yükseliyordu. Derken gürültü bir süre sonra diniyor, canavarlar yeniden uyuklamaya koyuluyordu. Ateşi saran çember daraldıkça daralıyordu. Sinsi sinsi sürünüyorlardı. Avlarının üzerine neredeyse bir sıçrayışta işte atılacak kadar yaklaşmışlardı. Adam ateşin içinden hemen yanan bir odun parçası kapıp sürünün arasına fırlatıyordu. Bu ateşlerden biri tam yerini buldu. Hayvanlardan birine çarpan alevli odun hedefini yakmakla kalmamış tüm sürünün gerilemesine neden olmuştu. Ertesi sabah hayli bitkin ve uykusuzdu adam. Yemeğini alacak aranlıkta yedi. Saat dokuzda ortalık ağırıp da sürü geri çekilip çekilmez geceliğin tasarladığı işi yapmaya gelişti. Birkaç genç ağaç kesti. Bunlardan yaptığı sırıklarla bir iskele kurdu. Daha sonra kızak kayışlarını ip yerine kullanarak tabutu bağladı. Ve köpeklerin yardımıyla yukarı kaldırarak Ağaçların üzerine yerleştirdiği iskeleye koydu. Çalışırken bir yandan da kendi kendine mırıldanıyordu. Bili gövdeye indirdiler. Bakarsın beni de yutabilirler. Ama sıra sana gelince genç dostum hevesleri kursaklarında kalacak. Sonra yine yola koyuldu. Yükü hafifleyen kıza uçarcasına sürüklüyordu köpekler. McGarry'e bir an önce varıp rahat bir soluk almak istercesine canlarını dişlerine takıyorlardı. Bu arada kurtlar gittikçe daha korkusuzca izlemeye başlamıştı. Avlarının hemen ardından ve yanından ilerlerken ağızlarından sarkan kırmızı dilleri hareket ettikçe derilerini zorlayan kaburga kemikleri belirgin biçimde görülebiliyordu. Hepsinin de karınları sırtlarına yapışmış bir deri bir kemik almışlardı. Henry şaşıyor nasıl olup da ayakta durabildiklerini akıl sırardıremiyordu. Bu kez karanlık bastırana dek ilerlemeyi göze alamadı. Öğlenleyin güneş güney ufuklarını aydınlatmış üstelik küçük bir parça şeklinde de olsa altın renkli yüzünün bir bölümünü göstermişti. Henry bunu güneşte günlerin yeniden uzayacağının bir belirtisi saydı. Güneşin canlı pırıltıları silinir silinmez kamp kurdu. Gerçi ortalığın adam akıllı kararmasına daha birkaç saat vardı ama o bu alaca karanlıktan yararlanıp bol bol odun kesmeyi ye tuttu. Geceyle birlikte korkulanlarda başlamış oldu. Kurtların gittikçe azıtmaları yetmezmiş gibi üzerine çöken bitkinlik ve uykusuzluk tuz biber ekiyordu. Baltasını kucağına aldı, battaniyesine sarındı, ateşin yanına bağdaş kurdu. Can yoldaşlığı ettiği köpeklerden biri bir yanında, öbürü öteki yanındaydı. Uyumamak için canına dışına takmasına karşın farkında olmaksızın kendinden geçiverdi. Bir ara uyandı, hemen on beş adım ötesinde gri tüylü kocaman bir kurt duruyordu. Sürünün en azman canavarlarından biriydi bu. Hayvan tıpkı bir köpek gibi miskin miskin gerinip ona doğru esnedi. İstediği anda gövdeye indirebileceği bir yemeği şimdilik ertelemiş gibi kendinden emin bir hava vardı yüzünde. Zaten hepsinde aynı güven göze çarpıyordu. Karların üzerinde tembel tembel gezinen ve aç bakışlarla kendisini süzen 20 kadar kurt saydı. Sofra başına toplanmış küçük çocuklara benziyorlardı. Yemeğe başlayabilmek için analarının izin vermesini bekliyorlardı. Yemekleri ise kendisiydi. Bu yemeği ne zaman ve nasıl başlayacağı sorusu kafasını kemirip duruyordu. Ateşe odunları atarken birdenbire aklına geleverdi. Vücudunun nedenle olağanüstü bir varlık olduğuna şimdiye dek hiç mi hiç dikkat etmemişti. Kımıl kımıl oynayan kaslarına baktı. Hayran olunası bir düzenle işleyen parmaklarını gözden geçirdi. Ateşin ışığında parmaklarını birer birer oynattı. Sonra hepsini birden açıp kapayarak sanki bir şeyi kavrarcasına hareket ettirdi. Tırnaklarını ilgiyle inceledi. Duyularının ne gibi bir tepki göstereceğini anlamak için parmak uçlarını sert ve yumuşak vuruşlarla yokladı. Büyülenmiş gibiydi sanki. Böylesine güzel ve düzenli bir biçimde çalışan, incelik hareketlerle istencini hemen boyun eği veren vücudunun bu yetkin yaratılışı karşısında hayranlık duymaktan alamadı kendini. Sonra çevresinde sabırsızca bekleşen canavarlara baktı korkuyla. Birden korkunç bir düşünce doğdu kafasında. Demek bu yetkin vücut bu dipdiri et Çevresini saran şu aç yaratıkların bir an önce yiyip yutmaya can attıkları bir lokmadan, sivri dişleriyle paramparça yapacakları lezzetli bir yiyecekten başka bir şey değildi ha. Demek yalnız ya bir bir de onlar için. Tıpkı bir geyin ya da bir tavşanın kendisi için işte açıcı bir yemek oluşu gibi. Karabasanlarla dolu kısacık uykusundan ilkilerek uyandığında kızıl postlu dişi kurdu gördü. Birkaç adım ötesinde karların üzerine çökmüş, gözlerini dikmiş öylece bakıp duruyordu. Ayaklarının dibinde büzülmüş yatmakta olan köpekler huzursuzca inleyip pırlıyor ama dişi kurdun baştan çıkarıcılığına kanmıyorlardı. Dişi kurt gözlerini adamdan ayırmıyordu. Kendisini dikkatle düşünceli düşünceli süzen kurdun bakışlarında açlığın korkunç acısını okudu adam. Görünüşüyle hayvanın ağzını sulandıran bir yiyecekten başka bir şey değildi. Dişi kurt ağzını açtı. Çok geçmeden mideye indireceğini umduğu yemeğin zevkiyle dilini şapırdadıp yalandı. Adamın yüreğine çılgınca bir korku düştü ansızın. Hayvanı fırlatmak üzere yanmakta olan bir odun parçasına doğru uzandı. Ama daha oduna dokunmaya kalmadan dişi kurt bir sıçrayışta kalkıp kaçıverdi. İşte o zaman hayvanın kendisine bir şeyler fırlatılmasına alışkın olduğunu anladı. Hırlayarak geri çekilirken hayvanın suratındaki düşünceli anlam silinmiş, adamın yüreğini ta derinden hoplatan, aç ve istek dolu bir kim bürümüştü. İkinci ayrım Gözleri yanan odun parçasını kavrayan eline kaydı, parmakları odunun kaba kabuğunu okşarcasına sıkıyor, ateşli ucuna fazla yaklaşan serçe parmağın sıcaklığın etkisiyle kendiliğinden geri çekiliyordu. O anda böylesine ince bir duyarlılığa sahip ince parmakların, dişi kurdun bembeyaz dişleri arasında kıtır kıtır ezilip un ufak olduğunu görür gibi oldu. Vücudunu şu anki kadar sevmemişti hiç, evet bu denli sevmemişti hiç. Bütün gece pundunu kollayan aç kurtların saldırısını alevli odunlarla savuşturdu. Kendini onca zorlamasına karşın arada bir dalıp gittiği de olmuyor değildi. Ama köpeklerin hırlamaya başlamasıyla hemen uyanması bir oluyordu. Ortalık ağırdı. Ne var ki gün ışığı kurtlara vız geliyordu artık. Adam çekilip gitmelerini boşu boşuna bekledi durdu. Çevresinden ayrılmaya niyetleri yoktu kurtların. Hatta öylesine küstahçı bir güven içindeydi, der ki günün ışımasıyla biraz olsun yerine gelen cesareti gitgide karılmaya başlamıştı. Yeniden uykuya dalmadan önce sağ bir ucu yanmakta olan bir odun bağladı. Uyku ağır basıp da gözleri yumulunca gitgide elini yakmaya başlayan odunun ateşli ucu ister istemez uyandırıyordu onu. Böylelikle bir iki saat kadar kestirdi. Heyr uyanışında çevreye alevli odunlar fırlatarak kurtları geri çekilmeye zorluyor... Eline yeni bir odun parçası bağladıktan sonra yine uykuya dalıyordu. Ama sıkı bağlamadığı için midir nedir, bir ara odun gözlerini yumar yummaz elinden kayıp düştü. Düş görüyordu o sıra. Güya, MacGavri'ye varmıştı. Sıcacık bir odada iskambil oynuyordu. Bulundukları binanın çevresini kurtlar sanmıştı. Kapının önünde yırtınırcasına uluyordu kurtlar. Arada sırada kendisi ya da oyun arkadaşları kartları bırakarak dışarıdaki ulumalara kulak veriyor... İçe girmek için boş yere çabaladıkları düşüncesiyle canavarlara gülüp geçiyorlardı. Acayip bir düştü bu. Derken gürültüler birden bir arttı. Kapı beklenmedik bir anda kırılarak ardına dek açıldı. Kurtların oturdukları odaya dalıp üzerlerine üşüştüklerini gördü. Gürültüler ve korkunç ulumalar kulaklarını tırmalarcasına bir hal almıştı. Görüntüler giderek değişti ama ulumalar anlaşılmadık bir biçimde sürüyor, bir türlü kesilmek bilmiyordu. Birden uyanı verdi. Ve aynı anda bu gerçek olduğu kafasına dank etti. Kurtlar tüyler ürpertici sesler çıkararak ulaya hırlaya üzerine saldırıyordu. İçlerinden biri dişlerini koluna geçirmişti bile. Canavli ile kendini ateşe attığı sırada bu kez bacağına başka dişlerin saplandığını duydu. Hemen ateşli odunlara sarıldı. Kalın eldivenler ellerini yanmaktan koruyordu. Alevli odunları dört bir yana rastgele fırlatmaya devam etti. Kamp ateşi bir yanarda andırıyordu şimdi. Gel gelelim ateşin dayanılmaz sıcaklığı suratını kasıp kavuruyordu. Kirpikleri ve kaşları Ayak tabanları ateşe dayanamaz olmuştu. Her iki elinde alev alev yanan birer odunla ateşin içinden sıçrayarak düşarı fırladı. Bu zorlu saldırı karşısında kurtlar bozguna uğradı. Kızgın korlar karlara düşer düşmez cızıltılar çıkarıyor. Kurtlardan kimleri bu korlara bastığı zaman can acısıyla sıçrayarak öfke içinde hırlıyordu. Kendisine en yakın olan kurtların ardı sıra birkaç alevli odun daha fırlattıktan sonra yanık eldivenlerini çıkarttı. Kavrulan ayaklarını serinletip acısını biraz alsın diye karların üzerine hoplayıp sıplamaya başladı. Köpekler kayıplara karışmıştı. Demek ki onlar da şişko ile başlayıp kendisiyle bitecek olan şölen sofrasında kurtların dişlerinin kovuğuna bile sığmayacak kadar küçük birer lokma olmaktan öteye gidememişlerdi. Yumruğunu sıkarak aç hayvanlara doğru bağırdı. Pençenize düşmedim henüz. Bu davranışı ortalığı belveleye vermeye yetti. Kurt sürüsü kaynaşmaya, kulak tırmalayıcı hırıltılar çıkarmaya başladı. Dişi kurt sakının sakına sokuldu. Aç gözlerini meraklı adama dikti. O anda parlak bir fikir geldi adamın aklına. Hemen işe girişti. Çevresini ateşten bir halkayla kuşattıktan sonra battaniyelere sarının palkının tam göbeğine oturdu. Ateş çemberinin ardında görünmez olmuştu şimdi. Kurt sürüsü hemen ateşin çevresini alıp meraklı gözlerle bakmaya başladı. O zamana dek yaklaşmaya korktukları ateşe sokulmaya cesaret ediyor ve alışkın olmadıkları bu sıcaklık karşısında gözlerini kısarak gevşek gevşek yerini pesniyorlardı. Dişi kurt gelip art ayakları üzerine çöktü. Yıldızlara bakarak ulumaya koyuldu. Öbür kurtlar da birer ikişer ulumaya başladılar. Çok geçmeden tüm sürü başları yıldızlara kalkık bir durumda koru halinde oluyordu. Ortalık aydınlanmaya yüz tuttu. Gün ışığında adam bir kez daha denedi ateş dışına çıkmayı. Ama aynı anda kurtlar saldırıya geçti. Oysa adamın ne pahasına olursa olsun mutlaka odun toplaması gerekiyordu. Çünkü odunu tükenmiş ve ateş iyiden iyiye tavlamıştı. Üstüne üstlük savurduğu ateşler de kurtları korkutmaz olmuştu artık. Bir iki sıçrayışta bu atışları savuşturmasını öğrenmişlerdi. Bu şekilde kaçacaklarından umudunu kesince çaresiz yeniden ateş çemberinin içine girdi. Ama son anda kurtlardan biri üzerine atladı. Uzaklığı iyi ayarlayamayan hayvan ateşin içine düştü. Korkunç bir çalık kopararak dışarı sıçradı. Yanan pençelerini soğutmak için karların üzerine seke seke koşmaya başladı. Adam battaniyelerin üzerine bağdaş kurup oturdu. Vücudunu öneydi. Başı ve omuzları dizlerine doğru sarkıktı. Yılgınlığa kapılıp savaşı bırakmış gibiydi. Arada bir başını bitkince kaldırıyor, gitgide sönmekte olan ateşe bakıyordu. Ateş çemberinin ortasında burasında açılan gidikler her an biraz daha genişliyordu. Bu gidişle çok geçmeden beni de gövdeye indireceksiniz diye kendi kendine mırıldandı adam. O zamana dek biraz kestireyim bari. Bir ara uyandı. Alevler arasındaki boşlukta dişi kurdu gördü. Kıpırdamadan duruyor kendisine bakıyordu. Az sonra yine uyandı. Aradan saatler geçmişti sanki. Çevresine bakındı. Ortalıkta garip bir değişiklik vardı. Uyku gözleri şaşkınlıktan fal taşı gibi açıldı. Olup bitenleri doğru dürüst kavrayamıyordu bir türlü. Nasıl olduysa olmuş kurtlar ortadan yok olmuştu. Yanında yöresinde canavarların ayak izleri göze çarpıyordu. Demek bunca yakınına dek sokulmuşlar ve sonra da her nasılsa çekip gitmişlerdi. Kafasını toplayamadan yine uyku bastırdı. Başın önüne düştü. Derken birden yerinden fırladı. Bir takım sesler geliyordu kulağına. İnsan bağırtıları, kar üstünde kayan kızak gıcırtaları, kayış yıkırtısı, köpek avlamaları işitiyordu. Birden buz tutmuş ırmak yatağından dört kazan çıktığını, ağaçların arasından ilerleyerek kampa doğru yaklaştıklarını gördü. Sönmek üzere olan ateş çemberinin ortasında oturan adamın çevresini bir anda yarım düzine kadar adam sardı. Onu dürtükleyip sarsmaya, uyandırmaya çalıştılar. Adamların suratına kendinden geçmiş bir halde bakmaya, uyku ile sayıklarcasına konuşmaya başladı. Kızıl yeleli dişi kurt, köpeklerin yemeğine dadandı. Önce köpeklerin yemini ardından köpeklerin kendilerini daha sonra da Billy yedi. Adamlardan biri sarsarak kulağına eğildi ve ''Lord Alfred nerede?'' diye sordu. Henry başını sağa sola sallayarak ''Hayır, ona diş geçiremediler.'' dedi. En son konakladığımız yerde ağacın tepesinde duruyor. ''Ölü mü?'' ''Evet, tabutta.'' Henry kendisini soru yağmuruna tutan adamın elini omzundan öfkeyle etti. ''Kes artık da rahat bırak beni tamam mı? Sıfırı tüketmiş durumdayım baksana.'' Hepinize iyi kular hadi. Gözleri kapandı, çenesi göğsü üzerine düştü. Battaniyelerin üzerine yatırmalarına kalmadan büyük bir gürültüyle horul horul uyumaya başladı. Ortalığı inleten bu horultulara ta uzaklardan kopup gelen başka sesler karışıyordu. Bunlar ellerinden kaçırdıkları insanlardan sonra yeni avlar peşine düşen aç kurtların olumalarıydı. Dişlerin Savaşı Yaklaşmakta olan insanların gürültüleriyle köpek avlamalarını ilk işten ve gitgide sönen ateş çemberinin içindeki adamı bırakıp kaçan dişi kurt olmuştu. Oysa sürünün öteki kurtları nicedir inatla kovaladıkları avı kolay kolay bırakıp gitmek istememişlerdi. Dişi kurdu izlemeden önce gürültülere bir süre daha kulak kesilmişler ve ancak tehlikenin yaklaştığından iyice emin olduktan sonra çekip gitmişlerdi. En önde sürünün en az manlarından biri olan gri tüylü dev bir kurt gidiyor, ötekileri dişi kurdu izlemeye zorluyordu. Genç kurtlardan biri kendisini geçmeye kalkıştığı zaman gözdağı verircesine hırlayıp ısırıyordu. Bembeyaz kar sabakası üzerinde ağır aksak ilerleyen dişi kurdu görünce hızını arttırdı. Dişi kurt gri tüylü sürü başının yanı sıra koşmaya başlamıştı. Kendine bu yeri sürü başının yanını layık görüyordu. Gri tüylü kurt ona hoşgörüyle davranıyor, hırlayıp kızmak şöyle dursun, bir iki adım öne geçecek olsa bile dişleriyle saldırmaya kalkmıyordu. Tam tersine büyük bir yakınlık gösteriyor, dişisine sokulmaya çalışıyordu. Gel gelelim böyle zamanlarda, dişi kurt onu hırıltıyla dişliyor, belli ki de bu hoyratlık karşısında ses işte çıkarmaksızın geri sıçrıyor, utangaç bir aşık gibi sevgilisinin ardı sıra kös kös ilerliyordu. Gri tüylü sürü başının tek derdi bu kadarcıktı. Oysa dişi kurdun başında bir başka dert daha vardı. Öbür yanında zayıflıktan tiridi çıkmış, yaşlı bir kurt ilerliyordu. Yer yer kelleşmiş olan postu, nice çatışmalardan, sayısız savaşlardan arta kalan yara bere izleriyle doluydu. Bir gözü kördü, sağlam gözü solda olduğundan dişi kurdun sağından ilerliyordu hep. Fırsat buldukça dişiyi sıkıştırmaya, vücudunu yalamaya, omzuna ya da boynuna sürtünmeye çalışıyordu. Ne var ki dişi kurt ona da yüz vermiyor, solundaki aşığına yaptığı gibi ihtiyar tek göze de dişlerini gösterip yana çekilmeye zorluyordu. İkisi birden sıkıştırmaya başladığı zaman da hem sağ hem de sol yanına savurduğu sert diş darbeleriyle onları uzaklaştırıyor, bu arada hızlarına ayak uydurarak sürüden kopmamaya ve bastığı yere dikkat etmeye özen gösteriyordu. Böyle anlarda iki rakip birbirlerine yiyecekmişçesine bakıyor, diş bileyen hırıltılarla birbirlerine daha veriyorlardı. Kıtkançlıkları ve dişiye sahip olma hırsıyla birbirlerini paramparça etmeleri işten bile değildi. Ne var ki açlık duygusu daha baskın çıkıyordu. İhtiyar tek göz aklını başından alan dişi kurdun saldırısından kaçınmak için ne zaman yana çekilecek olsa kör gözünün bulunduğu sağ tarafta koşmakta olan daha genç üç yaşında bir başka rakibine tosuyordu. Bu genç veri kurt sürünün öbür çelimsiz ve aç hayvanlarına oranla çok daha güçlü kuvvetli çok daha gözü pek sayılırdı. Ama ihtiyar tek gözün yanı sıra ilerlerken ihtiyatı elden bırakmıyor, kör hayvanı hızını geçmeyecek biçimde ayarlamaya çalışarak başını omun omuz doğrultusunda tutmaya özen gösteriyordu. Yanında ilerlerken azıcık öne geçecek olsa ihtiyar kurt hemen saldırıp eski yerine itiyordu onu. Genç kurt kimi zaman geride kalıyor, sürü başıyla dişi kurdun arasına girmeye çalışıyordu. Böyle zamanlarda iki hatta üç taraftan saldırıya uğruyordu. Dişi kurt hoşnutsuzluğunu belirten bir hırızıyla dişlerini gösteriyor, ihtiyar tek göz kudurmuşçasına saldırıyor derken bu kavgaya genç sürü başı da katılıyordu. Genç kurt bu saldırı üzerine hemen geri çekilerek arz ayakları üzerine çöküyor, tüylerini kabartıyordu. İlerleyen sürünün önündeki duraklamalar gerideki hayvanlar arasında büyük bir kargaşalığa yol açıyor, tüm sürü allak bullak oluyordu. Arkadan gelen kurtlar hızlarını ayarlayamayarak birbiri ardına onlara bindiriyor... Sırtını ve art ayaklarını tırmalayıp ısırıyorlardı. Genç kurdun canını yakan bu azgın öfke yavaş yavaş sürüdeki tüm hayvanlara bulaşmaya başlıyordu. Zaten canları burunlarında olan hayvanların kızgınlık ve hoşnutsuzlukları, Aşkların etkisiyle daha da artıyordu. Ama o, gençliğin verdiği kırılmak bilmeyen bir umutla yaklaşma çabalarını sürdürüyor, Bütün bu saldırıları hiçe sayarak dişi kurda sokulmaktan geri durmuyordu. Aşlık bellerini bükmese, aşk ve kavga gider, Zamanla sürü birbirine düşerdi. Gel gelelim bu kez gerçekten berbat durumdaydılar. Kıtlık yüzünden iyice elden ayaktan düşükler için eskisi gibi hızla yol alamıyorlardı artık. Çelimsizler, yavrular ve yaşlılar gittikçe arkada kalıyordu. Sürünün öncü grubundaki en güçlü kuvvetli kurtların bile derileri kemiklerine yapışmıştı neredeyse. Her şeye karşın yine de fazla yorulmayacak bir biçimde yol almaktan geri durmadılar. Sakat hayvanlar bu hızı ayak uyduramıyordu. Hiç bitip tükenmeyecekmiş sesine işleyen çelik gibi kasları vardı. Hiç durmaksızın çalışan, habire işleyen bu kaslar sonsuz bir enerji kaynağıyla besleniyordu sanki. Gece gündüz demeyip kilometrelerce yol aldılar. Ertesi günde ilerlediler. Soğuk, ölü bir dünyanın uçsuz bucaksız toprakları üzerinde akıp gidiyorlardı. Çevrelerinde hiçbir yaşam belirtisi yoktu. Bu tüyler ürpertici vahşet diyarında kendilerinden başka en ufak bir canlılık kımıltısı yoktu. Yalnızca kendileri vardı canlı olarak. Oysa yaşamak için parçalayıp yiyebilecekleri başka canlı yaratıklar bulmak zorundaydılar. Bozlu suların aktığı bayırlardan ve ırmaklardan geçerek alçak bir vadiye geldiler. Canlarını dişlerine takarak verdikleri savaşın ödülüne burada kavuşmuşlardı. Ortalıkta geyik izleri vardı. Çok geçmeden dev bir geyiğe rastladılar. Yaşam vardı bu vadide, et vardı. Üstelik bu yaşayan et ne gizemli bir ateş ne de uçuşan kurşun parçalarınca korunuyordu. Geniş, ayrık ayaklar ve çatallı boynuzlarla nasıl baş edeceklerini iyi biliyorlardı. O her zaman sabır ve dikkatleriyle bu silahların hakkından gelmeleri içten bile değildi. Nitekim kısa süren, kıyasıya şiddetli bir çarpışma oldu. Geyik kurtları yara beri içinde bırakıyor, isabetli çiftelerle beyinlerini dağıtıyor, boynuzlarını batırıyor, tepinirken kemiklerini kırarcasına kurtları eziyor, yılmadan sonuna dek saldırdıkça saldırıyordu. Gelgelerin kurtulması olanaksızdı. Dişi kurt hayvanın gırtlağında sarılır sarılmaz ötekiler düşüşüp dişlerini geçirdiler. Savaş sona ererken hala debelenmekten geri durmayan geyik canlı lokmalar halinde kurtların midesine verdi. Artık bol bol yiyecekleri vardı. Giyiğin ağırlığı 400 kiloya aşkındı. Bu durumda 40 hayvanlık sürü üyelerinin her birine aşağı yukarı onlar kilo düşmüştü. Uzun süredir açlık çekip kıt kanaat geçirmesini bilen kurtlar şimdi bol bol doya doya et yiyerek açlığın acısını çıkardılar. Az önce bütün sürüye büyük bir dirençle kafa tutan geyikten geriye kala kala birkaç kemik parçası kalmıştı şimdi. İşleri bitince uykuya çekilip dinlenmeye koyuldular. Ama karınlarını tıka basa doyurmuş olan genç kurtlar arasında kavgalar patlak verdi. Bu dolaşmalar ve kıskançlıklar sürü dağılınca hedek sürüp gitti. Hem kıtlık dönemi de son bulmuştu artık. Üstelik bol bol avlanabilecekleri bir yere gelmişlerdi. Ama yine de ihtiyatsızlık etmiyor, av olarak sakat ve zayıf hayvanları seçmeye özen gösteriyorlardı. Gel zaman git zaman bu boğuluk ülkesinde sürü bir gün ikiye bölündü. Gruplar değişik yönlerde yola koyuldular. Dişi kurt bir yanında genç sürü başı öbür yanında ihtiyar tek göz olduğu halde arsa kalan grubun başına geçti. Mackenzie ırmağını izleyerek sürüyü doğudaki göller yöresine götürdü. Bu grupta her geçen gün biraz daha azalıyordu. Dişi ve erkekler eşler birer ikişer alıp başlarını gidiyorlardı. Kimi zaman eşsiz kalmış kurtlar bu çiftlerden birinin ardına düşecek oluyorsa da rakiplerinin yırtıcı dişlerine hedef olmamak için ister istemez çekip gitmek zorunda kalıyordu. Bir, iki derken sonunda kala kala dört kurt kaldı. Dişi kurt, sürünün başını çeken genç önder, tek göz ve üç yaşındaki genç kurt. Dişi kurt bu durumda daha da hırçınlaştı. Çok geçmeden üç harçının da postlarında dişi kurdun sivri dişleriyle açtığı yara bere izleri belirdi. Ne var ki kendilerini korumak için hiçbiri karşı koymaya kalkmıyor, ona saldırmıyordu. En amansız saldırılarına omuz çevirip kuyruk sallıyor, kuru yaparcasına çevresinde dört dönerek öfkesini yatıştırmaya çalışıyorlardı. Bununla birlikte dişi kurdan nedenli hoşgörüyle davranırlarsa birbirlerine de o denli amansız davranıyorlardı. Üç yaşındaki genç kurt bir gün iyice zavandan çıktı, tek gözün görmez yanından saldırarak kulağını parça parça etti. Gerçi kocamış kurt yalnız bir yanını görebiliyordu ama onca yılın deneyimlerini ve görmüş geçirmişliğini yabana atmamak gerekirdi. Nitekim düşmanının gençliği karşısında bundan bol bol yararlanmasını bildi. Yitirdiği gözü, yara bere içindeki ağzı ve burnu kolay yutulacak bir lokma olmadığının en büyük kanıtıydı. Ne dövüşler geçmişti başından, neyi nasıl yapacağını şimdi çok iyi biliyordu artık. Dövüş dürüstçe başladı, ne var ki öyle sürüp gitmedi. Gerçi sürübaşı olan kurt ihtiyarın yanı sıra genç kurda karşı cephe almasaydı işin nereye varacağı yine de belli olmazdı. Gözünün kan bürüyen genç kurda ikisi birlikte saldırdı. Genç kurt eski dostlarının dişlerini tüm vücudunda duyuyordu. Öldürüsü yasırıyordu bu dişler. Birlikte avlandıkları günler açlığa omuz omuza katlandıkları o kıtlık dönemleri unutulup gitmişti. Aşk gözlerini döndürmüştü, şimdi karın doyuracak ağ bulmaktan daha önemli ve daha acımasız bir işin eşiğindeydiler. Bu kavgaya neden olan dişi kurt bir kıyıya çekilip oturmuş, kılını kıpırdatmaksızın onları seyrediyordu. Keyfine diyecek yoktu doğrusu, onun günüydü bugün, böylesi kırk yılda bir yaşanırdı. Kendisine sahip olmak isteyen aşıkları birbirine karşı tüyler ürpertici bir ölüm kalım savaşı veriyor, dişe diş boğuşuyorlardı. Belki de ilk kez başından geçen bu aşk serüveninin sonunda üç yaşındaki genç kurdun posta eriden gitti. Parçalanmış cesedinin iki yanında duran rakipleri oturduğu yerden kendilerine keyifli keyifli saldıran dişi kurda bakıyorlardı. İhtiyar Tekgöz yalnızca kavgada değil aşk konusunda da çok akıllıydı. Gri türlü sürü başı aldığı bir yarayı yalamak için boş bulunup kafasını döndürmüş böylelikle boğazını açıkta bırakarak düşmanına göstermişti. Kocamış kurdun tek gözünden kaçmamıştı bu. Fırsat bu fırsattı. Bir sıçrayışta düşmanına ulaştı ve dişlerini gırtlağına gömdü. Keskin dişlerini derinlere saplayarak hayvanın gırtlağını parçaladı. Şah damarını koparıp attı. Sonra gerisin geri eski yerine sıçradı. Genç sürü başı korkunç bir hırıltı kopardı. Sonra aksırıp tıksırmaya, kanlı çkırıklar çıkarmaya başladı. Ama yılmadan, usanmadan karşı koydu. Son soluğunu verene dek dövüşmekten geri durmadı. Bu arada dişi kurt iş bozmadan büyük bir keyifle izliyordu olup bitenleri. Zevkten dört köşe olmuştu adeta. Hoşlanıyordu kavgadan. Vahşice bir aşk yarışmasıydı bu. Yabanıl diyarın aşk trajediyseydi. Gel gelelim yalnızca ölen için trajediydi. Oysa sağ kalan için bu bir zafer demekti. Düşmanı bir daha hiç kıpırdamam acısına yere serilip kalınca tek göz geniş adımlarla dişi kurda yöneldi. marur bir sakınganlık okunuyordu tavırlarında. Dişi kurdun saldıracağını olmuştu, Ama tersine sevgilisinin öfkeyle hırlayıp dişlerini göstermediğini görünce afalladı. Dişi kurt toplayıp zıplıyor, çevresinde cilveli cilveli dört dönüyor, kokluyordu onu. İhtiyar kurt onca yılın verdiği ağır başlığına ve görmüş geçirmişliğine karşın en az dişisi kadar çocuksu bir saflıkla davranıyordu. Karlar üzerine kanla yazılan acı aşk köküsü ve rakipler unutulmuştu şimdi. Tek göz yaralarını yalamak için bir ara durdu. Ve o zaman yere serdiği düşmanı birden aklına geldi. Dudakları büküldü. Dişleri ortaya çıktı. Böğründeki ve boynundaki tüyler dimdik kesildi. Ön ayaklarını karlara gömüp bastırdı. Sıçrayacakmışçasına gelildi. Ama tam o sırada dişisinin ağaçlar arasına dağıldığını görüp yatıştı. Onun ardı sıra o da ormana daldı. O günden sonra anca beraber kanca beraberdiler. İçtikleri su ayrı gitmiyordu artık. Günler günleri kovalıyor, onlar birlikte yatıp kalkıyor, birlikte ağlanıyor, kurbanlarını el birliğiyle öldürüyor ve baş başa yiyorlardı. Bir süre sonra dişi kurtta huysuzluk belirtileri baş gösterdi. Sanki bir şeyler ararcasına kayalar arasındaki oyukları inceliyor, çukurlara dalıp çıkıyor, dik su yatakları boyunca karşılaştıkları mağaraları inceden inceye araştırıyordu. Bu araştırmaların tek göz için hiçbir anlamı yoktu ama yine de mırın kırın sizin dişisinin ardı sıra dolanıp durdu. Araştırmacı dalıp çıktığı yerlerde fazla oyalansa bile yan gelip sabırla bekliyordu. Belli bir yerde kalmadan Mackenzie ırmanlı dek yol alıp kuzey ülkesinin bir uçtan bir uca geçtiler. Irmak boyunca ağır ağır ilerlerken avlanmak için arada bir iç kısımlara dalmaktan geri durmuyor ama her seferinde yine ırmak boyuna geri geliyorlardı. Arada sırada başka kurtlarla karşılaşıyorlardı. Bunların çoğu eş eşli dolaşıyordu. Ama birbirine pek yüz vermiyor, bu karşılaşmadan ötürü hiç sevinç belirtisi göstermiyor, sürü halinde toplanmaya yanaşmıyorlardı. Kimi zaman da yalnız başına orada burada sürtüp duran kurtlara rastladılar. Böyle durumlarda çoğu erkek olan bu kurtlar onlara katılmak isterlerdi. Tek göz kesinlikle göz yummazdı buna. Öte yandan dişi kurt tüylerini kabartıp dişlerini gösterip meydan okurcasına erkeğinin yanında yer alır. Bunu gören eşsiz kalmış kurt kuyruğu kısıp, Tırıs, tırıs kendi yoluna gitmek zorunda kalırdı. Ay ışığıyla ortalığın pırıl pırıl aydınlandığı bir gece ıssız ormanlarda gezinirken tek göz birdenbire olduğu yere çivilendi. Başını kaldırdı, kuyruğunu dikti. Burun deliklerini iyice açıp ortalığı dikkatle koklamaya başladı. Bir ayağını tıpkı köpekler gibi havada tutuyordu. Sezinlediği şeyin ne olduğunu bir türlü kavrayamıyor, havadaki tehlike uyarısını çözebilmek için kokladıkça kokluyordu. Bu arada ortalığı şöyle bir koklar gibi yapan dişi kurt erkeğini yetiştirmek istercesine hiç istifini bozmadan yine yola koyulmuştu. Gerçi tek göz izlemesine izliyordu dişisini ya yine de bocalıyor iki adımda bir duraklayıp çevreyi kolaçan etmekten kendini alamıyordu. Dişi kurt çevresi ağaçlarla kaplı bir düzlüğe yöneldi usul usul. Bir süre oracıkta tek başına durdu. Çok geçmeden tek gözde sokuldu yanına. Kulak kesilip ortalığı gözden geçirmeye koku almaya çalıştılar. Önce köpek avlamaları geldi kulaklarına. Hemen ardından erkek aykırışları ve keskin kadın bağırsıları ile bir çocuk cıyaklaması işittiler. Deriden yapılma büyük çadırdan başka görünmeye değer bir şey yoktu. Zaman zaman ateşin önünden geçen birkaç kişinin karaltıları görünüyor, ateşin dumanları durgun gökyüzüne doğru tembel tembel yükseliyordu. Kızıl derli kamplarını özgü türlü türlü kokular geliyordu burunlarına. Bu kokular gerçi tek gözde hiçbir çağrışımı uyandırmıyordu. Ama dişi da tüm ayrıntılarıyla bildiği bir örgü yanımsatıyordu. Dişi kurt tuhaf bir coşkunluk içinde ürperiyor, gitgide artan bir ilgiyle çevresini kokluyordu. Oysa tek göz kaygılıydı. Bir an önce çekip gitmeye can atıyordu. Dişi kurt sakinleştirmek istercesine ağzıyla erkeğinin boynuna dokundu. Sonra yine kampa dikti gözlerini. Garip bir hava yerleşmişti suratına. Gel gelelim açlık hırsı değildi bu. Şimdi ateşin yanına gidip ısınmak, köpeklerle dalaşmak için yanıp tutuşuyor... Bir aşağı bir yukarı giden insanların ayakları dibinde oynama isteğiyle kıvır kıvır kıvranıyordu. Tek göz huzursuzca kıpırdandı. Onun huzursuzluğu dişi kurda da bulaştı. Aradığı şeyi bulmak zorunda olduğunu anımsadı birden. Dönüp ormanı doğru yürümeye başladı. Tek göz rahat bir soluk aldı o zaman. Öne atılıp ağaçların gölgesine varınca dek dişisinin önü sıra gitti. Ay ışığı altında süzüle süzüle ilerleyerek bir patikaya çıktılar. Ve ikisi de aynı anda burunlarını dayayıp karlar üzerinde taze ayak izlerini koklamaya başladı. Tek göz ihtiyatla önden gidiyor, işi hemen ardı sıra onu izliyordu. Birdenbire kar tabakası üzerinde kayıp giden beyaz bir şey gördü tek göz. Büyük bir hızla kaçıp giden beyaz yaratığı yakalamak için ok gibi fırladı. İzledikleri dar patikanın iki yıkası da genç ladin ağaçları ile kaplıydı. Ağaçlar arasında ayı ışığıyla aydınlanmış bir düzlüğe çıkan yolun bitimi görünüyordu. Tek göz beyaz yaratığa doğru çılgınca bir koşu tutturmuştu. Her adım onu hedefe biraz daha yaklaştırıyordu. Burnunun dibinde koşuyordu. Bir adım, bir adım daha derken dişlerini avına geçiriverecekti. Gel gelelim o adımı atamadı bir türlü. Çünkü peşine takıldığı beyaz yaratık, bu küçük beyaz tarşan, ansızın havaya fırlamış, başının üzerinde bilmediği bir oyun oynarmışçasına sallanıp çırpınmaya başlamıştı. Tek göz birden paniğe kapıldı. Korkuyla geri çekildi. Art ayakları üzerine çökerek neyin nesi olduğunu anlayamadığı bu garip yaratığa karşı öfkeyle hırlamaya başladı. Dişi kurt onun yanından geçerek korkusuzca öne atılıp yaklaştı. Yüksekliği gözleriyle bir bakışta ölçtükten sonra havada çırpınan tavşını kapmak üzere sıçradı. Ama epeyce yüksek sıçramasına karşın avına erişemiyordu bir türlü. Her hatta işte nazı boş dönüyor, dişleri havada tıkırtıyla kapanıyor, birbiri ardından defalarca sıçradı ama boşunaydı. Tek göz çöktüğü yerden doğrulmuş ona bakıyordu. Dişisinin sürekli olarak başarısız kalan alçak atlayışlarının karşısında öfkelenmişti. Bu kez kendisi sıçradı ve tarşanı dişleriyle kaptığı gibi aşağı çekti. Ama tam o sırada kuşkulu bir hışırtı duydu. Yanı başındaki küçük ağacın üstüne devrilecekmişçesine büküldüğünü gördü. Avını ağzından bıraktı hemen. Gerilen dudakları arasından yırtıcı dişleri ortaya çıktı. Boğuk korkunç bir hırıltı çıkardı. Korku ve öfkeden tüyleri kabarıp dindik kesildi. Ağaç bir anda yerinden doğruldu ve tavşan havada yaylanmaya başladı. Dişi kurt kızgın bir sabırsızlıkla dişlerini erkeğinin omzuna geçiriverdi. Onun bu beklenmedik saldırısına bir anlam veremeyen tek göz de aynen karşılık verip eşini ağzından yaraladı. Uyarısının yanlış anlaşılmasını içerleyen dişi kurt bunun üzerine iyice çileden çıktı. erkeğin üzerine atladı. O zaman yaptığı yanlışlığı anladı tek göz. ''Dişisini yatıştırmaya çalıştı. Ne var ki dişi kurdun gözü dönmüştü. Bir süre tartaklayıp durdu erkeğini. Sonunda tek göz ona karşılık vermekten vazgeçti. Başını yana çevirerek dişisinin çevresinde dönenip durmaya başladı. Onlar dalaşa dursun tavşan da asıl olduğu yerde çırpınıyor, yaylana yaylana sallanıyordu. Dişi kurt yere çöktü. Tek göz dişisini yatıştırmaya çalıştı. ''Ne var ki dişi kurdun gözü dönmüştü. Bir süre tartaklayıp durdu erkeğini.'' Sonunda tek göz ona karşılık vermekten vazgeçti. Başını yana çevirerek dişisinin çevresinde dönenip durmaya başladı. Onlar dalaşa dursun, tarşan da asılı olduğu yerde çırpınıyor, yaylana yaylana sallanıyordu. Dişi kurt yere çöktü. Tek göz dişisinin korkusundan ağacın korkusunu unuttu. Daha baskın çıkan bu korkunun etkisiyle yeniden avına doğru sıçradı. Bu kez tarşanı dişleriyle sıkı sıkıya kavramıştı. Bu arada gözlerini ufak ağaçtan ayırmıyordu. Ağaç yine yere eğilmeye başladı. Ama tek göz evını bırakmadı. Sinirli sinirli hırlarken her an sırtına inmesini beklediği bir darbeden nasıl kurtulacağını hesaplamaya çalışıyordu. Ama körpe ağaç üzerine doğru kırılmakla yetinmiş, hiçbir şey olmamıştı. O kıpırdadıkça ağaç da kıpırdımıyor, durduğu zaman ağaç da hareketsiz kalıyordu. Tek göz hiç oynamadan olduğu yerde öylece kalmanın daha doğru olacağını biliyordu. Ama dişleri arasındaki tarşanın sıcak kanı ağzını sulandırıyordu. Onun bocaladığını gören dişi kurt hemen işe karışıp düğümü çözdü. Yerinden fırladığı gibi havaya sıçradı. Tavşanı tek gözün dişleri arasından alması ve başının üzerinde hışırtı ile sağlanıp duran ağaca bakmaksızın kafasını ısırıp atması bir oldu. Körpe ağaç o anda doğrulup eski doğal durumuna döndü. Böylece tek gözle dişi kurt esrar lengiz küçük ağacın kurduğu tuzağın yardımı ile yakaladıkları avı iştahla gövdeye indirdiler. Gel gelelim tavşanların havada sallana çırpını asıl olduğu nice yerler vardı daha. Artık tek gözle dişi kurt çekip çeviriyordu. Onun ardı sıra gidiyor tuzaklara düşen hayvanların nasıl avlanacağını öğretiyordu. Tuzakların yağmalanması tek göz için gelecekte işine epeyce yarayacak değişik bir avlanma yöntemiydi. Kurt ine. Dişi kurtla tek göz iki gün boyunca bir kızılderili kampının çevresinde dönenip durdular. Dişisinin kampın çekiciliğine kapılarak kendisini yalnız bırakacağını düşündükçe tek gözün içi içini yordu. Bir sabah yanı başlarında patlayan bir tüfek sesi işittiler. Tek gözü sıyıran kurşun arkadaki ağaçlardan birine gömülmüştü. İşte o zaman hiç durmaksızın bu tehlikeli yerden çarçabuk çekip gittiler. Bir iki günlerini alan bir yolculuktan sonra durdular. Dişi kurt bir an önce bulmaya can attığı şeyi fellik fellik yana yakını aramaya başlamıştı artık. Vücudu iyiden iyiye hantallaşmıştı güçlükle koşabiliyordu. Hatta bir defasında kovaladığı bir sarşana ağzı uzatsa yakalayacak kadar yaklaştı. Ama birden bir kesiklik duyarak avının peşini bıraktı. Dinlenmek için yere uzandı. Tek göz bunun üzerine eşinin yanına geldi. Ağzıyla boynuna usulca dokundu. Aynı anda dişi kurt hırçın ve öfkeli bir tavırla itti onu. Tek göz dişisinin dişlerinden kurtulmak için gülünç bir biçimde kendini tepetaklak geri attı. Dişi kurdun canı burnundaydı hiç yoktan zıvanadan çıkıveriyordu. Tek görse tam tersine gittikçe anlayışlı ve serin kanlı oluyordu. Mackenzie ırmağının yan kollarından birine geldiklerinde Dişi Kurt en sonunda aradığını buldu. Yazın çaal diyerek ırmağa dökülen bu nazlı derecik şimdi kayalık yatağının dibine dek kas katı kesilmiş, bembeyaz ve hareketsiz bir durumda yatıyordu. Dişi Kurt her zaman azıcık önden giden erkeğinin ardı sıra bitkince ilerlerken sarp ve yüksek bir set gördü. Yana sapıp sete yöneldi. Bahar fırtınalarının etkisiyle eriyen kar suları kıyıyı adamakıllı oymuş, dar bir yarığı iyice açarak küçük bir mağaraya döndürmüştü. Mağaranın ağzında durdu. Kılı kırk yaran gözlerle seti incelemeye koyuldu. Sonra setin dibini izleyerek iki uca doğru büklüm büklüm uzayıp ırmağa doğru çıkıntı yapan düzlüğedek yürüdü. Sonra yine mağaraya döndü. Daracık ağzından içeri süzülüp sürüne sürüne ilerledi. Mağaranın duvarları yanlara doğru genişledi. Tavanı yükseldi. Hemen hemen iki metreyle küçük ve yuvarlak bir odaya yandırıyordu. Kafası tavana değecek kadar basıktı ama yine de kuru ve rahattı. Sağını solunu dikkatle gözden geçirdi. Bu sırada tek göz mağaranın ağzında durmuş sabırla onu bekliyordu. Dişi kurt kafasını eğdi. Burnunu yerde dolaştırıp öteyi beliyi kokladı. Kendi ekseni çevresinde bir iki kez döndü. Sonra inilti yandarı bir iç çekmesiyle bacaklarını geldi ve başını mağaranın girişine çevirerek orucuğa uzanıp kaldı. Tek göz kulaklarını merakla dikmiş, hoşnut gözlerle onu izliyordu. Dişi kurt, mağaranın ağzından süzülen gün ışığının içinde, onun sevinçle kuyruk salladığını görebiliyordu. Dik kulaklarını geriye doğru kısıp, ağzından dilini sarkıtarak erkeğinin bu sevincine o da katıldı. Bu arada tek gözün karnacıkmıştı. Gerçi uyumak için mağaranın ağzına kıvrılıp yatmıştı ama diken üzerindeydi sanki. Vırt zırt uyanıyor, kulaklarını dikiyor, nisan güneşiyle yıkanmakta olan engin beyazlıkları seyre koyuluyordu. Azıcık dalay gibi olunca eriyen karların gıcırtısı ve şıp şıp damlayan su sesleri işitiyor, hemen doğrulup bu şırıltılara kulak kabartıyordu. Güneş kuzey ilkesine geri gelmişti artık. Her şey bu uyanışı muştuluyordu. Yaşam kıpırdanıyor, havada bahar belirtileri seziliyordu. Kar altındaki bitkilerin canlandığı, ağaçların güverdiği, tomurcukların patladığı duyuluyordu. Soran gözlerle dişisine baktı ama hiç de yerinden kıpırdayacağı benzemiyordu. Tek göz yeniden dışarı bakmaya başladı. Derken iki kuş ilişti gözüne. Karların üzerinde sekiz seki ilerliyorlardı. Yerinden doğrulup kalktı. Dişisine şöyle bir göz attı ve sonra yine yerine uzanıp uyuklamaya başladı. Bir ara incelik bir vızıltı geldi kulağına. Uyku arasında pençesiyle bir iki kez kaşıdı burnunu. Sonra iyice uyandı. Burnunun ucunda vızıl vızıl bir serisine kutuyordu. uçuyordu. İri bir sirvi bu. Kış boyunca kuru bir tahta parçasının içinde, yarı ölü bir halde barınmış ve güneşin canlandırıcı ışığını duyar duymaz uykusundan uyanıp kendini dışarı atmıştı. Artık tek gözünde içi içine sığmaz olmuştu. Kabına sığmıyor, canlanan doğanın çağrısına uymaya can atıyordu. Üstelik karnı da açlıktan zim çalıyordu. Dişisinin yanına gidip onu ayağa kaldırmayı denedi. Ama dişi kurt hırlayarak karşı koydu. Tek göz bunun üzerine tek başına pırıl pırıl güneşin altında yola düştü. Kar üst düzeyi yüzeyi yumuşacıktı. Bu nedenle yürürken zorluk çekiyordu. Donmuş ırmak yatağının ağaçlarla gölgelenmiş yerleri boyunca ilerledi. Buralardaki karlar hala sertliklerini yitirmemişti. Bütün gün dolaştı durdu. Karanlık bastırırken mağaraya döndü. Karnı şimdi daha da açtı. Gerçi av bulmuştu bulmasını ama yakalayamamıştı. Karların üzerinde seke seke süzülüp giden beyaz sarşanların peşine takılmış... Ama ağırlığı altında ezilen yumuşak kallara batı çıka için onlara yetişmeyi başaramamıştı. Mağaranın girişine gelince zınk diye durdu. Kuşkulanmıştı. İçeriden bir takım garip inceci yaklamalar geliyordu kulağına. Pek yabancı sayılmazdı bu ciyaklamalar. Ama bu sesi çıkaranın dişi kurtu olmadığı da su götürmezdi. Karnı üstü sürüne sürüne mağaraya girdi. Ne var ki içeride dişi kurdun tehdit edici hırıltısıyla karşılaştı. Bu yarıya boyun eğerek geriledi. Bu sesler korkunç ilgisini çekmişti. İncecik, kısık ışkırıklara, yalama şafatılarına kulak kesildi. Bunun üzerine dişi kurt daha güçlü bir hırıltıyla gözdağı vererek uzaklaştırdı onu. Tek göz ister istemez mağaranın kapısı önüne uzanıp uyumak zorunda kaldı. Sabahleyin mağara gün ışığıyla aydınlanınca o garip seslerin neyin nesi olduğunu anlamaya çalıştı yine. Bu kez daha da şiddetlenen hırıltılarda o zamanlarda dek hiç duymadığı yepyeni ve kıskançlığa benzer bir hava sezince yaklaşmaktan vazgeçti. Ama bu arada dişi kurdun bacakları arasında oldukça çelimsiz, mini mini beş tane yavru gözünden kaçmamıştı. Gözleri henüz açılmamış olan minik yaratıklar, hafif iniltiler, gülünç mızıltılar çıkarıyordu. Tek göz ömründe ilk kez görüyor değildi böyle bir olayı ama yine de her seferinde afallamaktan alamazdı kendini. Dişi kurt erkeğini kaygıyla süzerken zaman zaman da hafifçe hırlıyor ve tek göz ne zaman yaklaşacak olsa hırıltıları hemen şiddetleniyordu. Dişi kurt kendi başına gelmemiş olsa bile dişi atakanından gelen içgüdüsel bir sezgiyle erkek kurtların kimi zaman yeni doğmuş yavruları yediklerini hissedebiliyor ve bu nedenle büyük bir korkuya kapılarak tek gözün yavrulara yaklaşmasını asla göz yummuyordu. Oysa işte böyle bir tehlike yoktu. Çünkü tek gözün damarlarında dolaşan atakanındaki babalık içgüdüsü daha ağır basmış ve olayı çok daha karşılamıştı. Babalık damarı ağır basınca da yavrularını yiyecek bulmak üzere sırtını dönüp avlanmaya çıktı. Mağaranın 7-8 kilometre ötesinde ırmak çatallaşıyor, kollarından bir ana yatakla dirsek yaparak dağlara doğru uzanıyordu. Tek göz, sol kol boyunca ilerlerken taze bir ize rastladı. Aldığı kokuya bakılırsa iz tazeydi. Hemen olduğu yere sindi. İzin yöneldiği yerine doğru baktı. Bir süre ölçüp biçtikten sonra geri dönüp sağ kol boyunca ilerlemeye koyuldu. Gördüğü ayak izleri kendininkinden de büyüktü. İzlerin sahibinin geçtiği yerlerdeki avları silip süpürerek kendisine pek bir şey bırakmayacağını biliyordu. Irmağın sağ kolu boyunca bir kilometre kadar yol aldıktan sonra her antifikte bulunan kulaklarının bir kemirme sesi geldi. Kıtırtıların geldiği yöne doğru usul usul ilerledi. İyice sokuldu. Bir oklu kirpiydi bu. Ağaçlardan birinin gövdesine tutunarak ayak üzeri dekilmiş, ağacın kabuklarını kemirip duruyordu. Tek göz sakına sakına yaklaştı ama hayvanın hakkından gelebileceğini hiç haklı yatmıyordu. Gerçi bu derecede kuzeyde hiç rastlamamıştı ama iyi tanırdı bu hayvanları. Şimdiye dek onları gövdeye indirmek bir türlü kısmet olmamıştı. Ama Olura talihi yaver giderdi belki de. Sinsi sinsi okumaya devam etti. Canlı yaratıklar her an beklenmedik bir takım hareketlerle bulunabileceklerinden ve hesapta olmayan sürprizlerle karşılaşabileceklerinden önceden bir tahmin yürütmek alanaksızdı. Kelpi birdenbire toz top verdi. Beklediği saldırıyı savuşturabilmek için de ince ve sipsivri dikenlerini gerdi. Tek göz bir zamanlar yine böyle sipsivri dikenleri olan bir yaratığa iyice yaklaşmış ve daha neye uğradığını anlamaya kalmadan burnuna bir kuyruk darbesi yemişti. Burnuna saplanıp kalan bir diken uzun süre canını fena halde yakmış, zamanla kendiliğinden çıkıp düşmüştü. O günden sonra da bu olay küpü olmuştu kulağına. Bu yüzden de şimdi burnunu bir metre kadar uzakta tutuyor, çöreklendiği yerde sabırla bekliyordu. Kim bilir belki de kirpi yeniden açılır ve dikenlerini yatırırdı. İşte o zaman üzerine atladığı gibi pençesini yumuşak karnına geçiverirdi. Yarım saat kadar bekledikten sonra kıvrıldığı yerden doğrulup kalktı. Kıpırdamadan öylece duran kirpiyi öfkeyle hırladı ve yeniden düştü yola. Çok iyi biliyordu, kirpilerin açılması için uzun süre beklemek gerekirdi. Oysa kendisinin daha fazla oyalanacak zamanı yoktu. Irmansal sağ kolu boyunca ağır ağır ilerledi. Tüm çabalarına karşın almağı bulamadı. Üstüne üstlük gün sona ermek üzereydi. Benliğine ta derinden kavrayan babalık içgüdüsü ile allak bullak olmuştu. Ne pahasına olursa olsun yiyecek bulması gerekiyordu. Akşama doğru bir kekliğe rastladı. Tam çalılıklardan çıkmak üzereydi ki hemen bir adım kadar ötesinde bir ağaç kütüğünün üstüne konmuştu. Birbirlerini aynı anda gördüler. Kuş kurlayıp kaçmak istedi ama tek göz ani bir pençe darbesiyle kuşu yere serdi. Kaçmasına fırsat vermeden üzerine atılıp dişlerini geçirdi. Körpe ve yumuşacık kemiklerin ağzında çıtırdayarak hoş bir tat bıraktığını görünce bir an için kuşu hemen oracıkta yutuvermek için dayanılmaz bir istek duydu. Aynı anda görevini anımsayarak kendini tuttu ve kuşu dişleri arasında kıstırarak mağaranın yolunu tuttu. Bir gölge gibi süzülerek dikkatle dura ilerleye yoluna devam ederken Irman ikiye ayrıldığı çatal ağzının bir kilometre kadar ötesinde sabahleyin gördüğü taze ayak izlerine yine rastladı. Kendi dönüş yolu olan ırmak boyunun her büklümünde izlerin sahibiyle burun buruna gelmeye göze alarak ilerledi. Irmağın geniş bir yer çizdiği kayalık bir dönemeşte başını uzatıp çevreyi gözden geçirmeye başladı. Gördüğü manzara karşısında hemen olduğu yere sinip kaldı. İzler büyük bir dişi vaşağın izleriydi. Şimdi o da tıpkı kendisinin bir süre önce yaptığı gibi bir kirpinin yanı başına çöreklenmiş bekliyordu. Tek göz yine bir gölge gibi usul usul ilerledi. Hiç kıpırdamadan birbirlerini kollayan iki hayvanın yanına sezdirmeden yaklaştı. Ağzındaki kuşu hemen yanı başına karların üzerine bırakıp oracağı uzandı. Bodur bir çam ağacının dalları arasından her an patlamak üzere olan ölüm kalım savaşını gizlice seyretmeye hazırlandı. Her iki hayvan da sabırla bekliyordu ve ikisi de yaşama sıkı sıkıya bağlıydı. İşin asıl garip yanı, yaşamın bu hayvanlardan biri için karşısındakini yemek, öbür içinse yeme olmamak anlamına gelmesiydi. Pustuğu yerde tortop olan ihtiyar kurt da bu çarpışmadan kendisine bir fay düşer mi diye fırsat kolluyordu. Böylelikle o da bu ölüm kalım trajedisinde kendi canını kurtaracak bir rol üstlenmiş oluyordu. Yarım saat geçti, bir saat geçti, hiç ses soluk çıkmıyordu. Üçü de ölü bir kımılsızlık içinde taş kesilmişti sanki. Ne var ki üçü de kıyasıyla bir yaşama hırsıyla yanıp düşüyordu. Öyle ki belki de ömürleri boyunca hiç şu anki kadar cap canlı olmamışlardı. Tek göz azıcık öne çıktı. Tepeden tırnağa dikkat kesilerek bakmaya devam etti. Kızılca kıyamet ha koptu ha kopacaktı. Düşmanının çekip gittiğini sanan kepe kıpırdanarak zırhını ağır ağır açmaya başladı. Hiçbir tehlike önzesiyle uyarılmıyordu. O sırada tek göz önünde hazır bir yemek gibi serilip açılan kirpiye baktıkça iştaha açılıyor, ağzından salyalar akıyordu. Gel gelelim kirpi iyice açılmadan önce düşmanını gördü. Aynı anda vaşakın pençesi hızla uzandı, avını yakaladı, tırnaklarını kirpinin karnına dolandırıp parçaladı ve yine eski yerine sıçradı. Eğer kirpi tümüyle açılmış ya da düşmanının uzanan pençesini bir saniye geç fark etmiş olsaydı belki de vaşak yaralanmayacaktı. Ama kirpi son anda kuyruğunu kaldırmış ve daha geri kaçmasına fırsat bırakmadan dikenlerini vaşağın pençesine batırmıştı. Göz açıp kapayınca dek her şey olup bitmişti. Pençe vuruşu, kuyruk darbesi, kirpinin acı acı bağırması, aldığı beklenmedik yarayla afallayan vaşağın keskin çığlığı. Tek göz kulaklarını dikip kuyruğunu kaldırarak doğruldu. Canı fena halde yanan vaşağın aklı başından gitti. Kudurmuşcasına saldırdı kirpiye. Yaralı keripi yeniden tostop olmaya çalışırken bir yandan da kuyruğunu acıdan çılgına dönen vaşağa doğru savurmaktan geri kalmıyordu. Sonunda vaşak geriledi. Saplanan dikenleri çıkarmak için pençesiyle burnunu ovuşturuyor, karlara sokup çıkarıyor, dallara sürtüyordu. Duyduğu korkunç acı yüzünden durduğu yerde duramıyor, ne yaptığını bilmeden hoplayıp zıplıyordu. Kuyruğunu savurup art ayaklarını dövüyordu. Bu çılgınca çırpınış birdenbire durdu. Bir süre sesi soluğu çıkmadan öylece kala kaldı. Bu arada tek göz dikkatle vaşa seyrediyordu. Az sonra hayvan keskin bir çığlık kopararak yerinden sıçradı, yeniden atlaya zıplaya ve her adımda acı çekerek haykırarak ırmak boyundan kaçıp gitti. Gürültü uzaklaşıp da iyice işitilmez olduktan sonra tek göz sindiği yerden çıktı. Sanki karların üzerine dimdik dikenler saplıymış da bu dikenler pençelerine batacakmış gibi sakın sakına atıyordu adımlarını. Kirpi bu kez de başka bir düşmanın sokulmakta olduğunu görünce, öfkeyle tıslamaya, dişlerini takırdatmaya başladı. Yeniden üzülmeyi denedi ama beceremedi. Karın kasları parçalanmış, çok kan yitirmişti. Tek göz kana bulanmış, karları iri parçalar halinde büyük bir iştahla yalayıp yutuyordu. Yaladıkça da açlığı büsbütün kamçılanıyordu. Ne var ki ihtiyatsızlık etmeyecek kadar görmüş geçirmiş bir kurttu. Kirpi dişlerini gıcırtatarak inleyip tıslaya dursun, o da sabırla beklemeye koyuldu. Çok geçmeden dikenler titreyerek yavaş yavaş yatmaya başladı. Bir süre sonra da bis bütün düzlenip durdu. Dişler son bir kez daha takırdadı. Vücut iyice gevşeyip yayıldı ve öylece kala kaldı. Tek göz pançesini çekine çekine uzattı. Çevri sırt üstü yatırdı. Bunu yaparken korkudan tir, tir titriyordu. Hiçbir şey olmadığını görünce kelpinin ölmüş olduğunu anladı. Üzerine eğilip bir süre dikkatle inceledi hayvanı. Sonra dişler arasına kıstırarak ırmak boyunca koşmaya başladı. Kirpi kimi zaman havada taşıyor, kimi zaman da yerde sürüklüyordu. Dikenlerden korunmak için başını yana çevirmişti. Birden aklına geldi. Kekliğini unutmuştu. Kirpi oraya bırakıp hemen geriye döndü. Hiç düşünmeden kuşu yuttu. Sonra gelip yine kirpiyi yüklendi ve yola koyuldu. Avıyla mağaraya gittiği zaman, dişi kurt önce erkeğinin getirdiği yiyeceğe şöyle bir baktı. Sonra dönüp ensesini yalayarak hoşnutluğunu belirtti. Ama biraz sonra hırlayarak mağaradan kovdu onu. Ama bu sefer öfke möfke yoktu hırlamasında. Uyarı gibi, rüca gibi bir hava vardı bu hırlamada. Yavrular için duyduğu o içgüdüsel korku yatışmış gibiydi artık. Tek gözle zaten babalığını göstermiş, kendi canından kopan yavrularının canına kıymak gibi bir niyet destemediğini davranışlarıyla kanıtlamıştı. Boz renkli yavru. Kardeşlerinden bambaşkaydı o. Ötekiler analarını çekmişti, hepsinin postu tıpkı onunki gibi kızıla çalan bir renkteydi İçlerinde babaya çeken boz renkli tek erkek yavru oydu. Tam bir kurttu, soyluydu. Vücutca tıpatıp tek göze benziyordu. Aralarındaki tek fark babasının tek oğlununsa çift gözlü oluşuydu. Küçük yavrunun gözleri açılalı daha pek göz olmasına karşın her şeyi açık seçik görmeye başlamıştı. Ama o daha gözleri kapalıyken bile dokunarak duymuş, tatmış ve koklamıştı. İkisi erkek, ikisi dişi olan kardeşlerini iyi tanıyordu artık. Onlarla beceriksizce dalaşıyor, acemi acemi oynuyor, dahası kavga bile oluyordu. İşte o zaman minicik gırlağında ileride korkunç bir homurtuya dönüşecek olan ilk hırıltının gülünç, incecik, titrek mızıltısı beliriyordu. Sıcaklığın, sıvı gıdanın, sevecenliğinin kaynağı olan anasını da gözleri açılmazdan çok önce dokunma, alma ve koklama duyularının yardımıyla tanımıştı. Annesinin yumuşacık ve okşayıcı dilinin minik vücudunda gezindiğini duymaktan çok hoşlanıyor, büyük bir rahatlık içinde uykuya dalmadan önce ona daha çok sokuluyordu. Yaşamının ilk ayı büyük bölümüyle hep böyle uykuda geçti. Ama günden güne çevresini doğru dürüst görmeye başlayınca daha uzun süre uyanık kalarak içinde bulunduğu dünyayı öğrenmeye çalıştı. Gerçi karanlık olmasına karanlık bir dünyaydı bu ama yavru kurt başkasını tanımadığı için farkında değildi bunun. İçinde yaşadığı dünya yarı karanlıktı ama gözleri daha apaydınlık olanı görmemişti hiç. Üstelik daptaracıkta bu dünya, mağaranın duvarlarıyla sınırlıydı. Ne var ki dışarıdaki uçsuz bucaksız dünyadan haberi olmadığı için içinde bulunduğu bu darlık hiç de sıkıcı gelmiyordu ona. Dünyasının duvarlarından birinin ötekilerden farklı olduğunu çabucak anlayıverdi. Bu duvar mağaranın ağzı ve ışığın kaynağıydı. Düşünme yeteneği tam olarak gelişmeden ve neyin ne olduğunu bilinceli tam olarak varmazdan çok daha önce sezmişti bu farklılığı. Küçük yavrunun gözünde dayanılmaz bir çekiciliği vardı bu duvarın. Daha gözleri doğru dürüst açılıp da çevresine bakmadan önce bile oradan gelen ışık yumuk göz kapaklarına çarpmış ve göz sinirleri bu hoş pırıltılarla rengarenk kıvılcımların etkisiyle tatlı tatlı titreşmişti. Vücudundaki her yaşam zerresi ve etinin her bir lifindeki canlılık, Henüz tam olarak bilincine varamadığı bir yaşama tutkusuyla bu ışığa karşı onda bir özlem yaratmış. Bitkiler ki nasıl kimyasal bir etkiyle güneşe doğru çevrilirlerse işte onu da ışığa öyle yöneltmişlerdi. Üçüncü ayrım İlk zamanlar daha kavrama yetisi uyanmadan önce hep sürüne sürüne mağaranın ağzına yaklaşmaya çalışmıştı. İşin bir kardeşleri de onunla birlikte gitmişlerdi. Hiçbir arkadaki duvarın karanlık köşelerine doğru sürünme isteği göstermemişti. Sanki birer bitkiymişçesine çekiyordu onlar ışık. Kendilerini oluşturan yaşamın kimyasal yapısı, varoluşlarının vazgeçilmez gereği olan ışığı istiyor ve minicik vücutlarıyla tıpkı asma yaprakları gibi körü körüne aşağı yöneliyorlardı. Sonraları her biri kendi varlıklarının bilincine vardıklarında ışığın çekici gücü daha da arttı. Vırt aşağı doğru gidiyorlar ama ana kurt her seferinde tutup içeri kovalıyordu onları. Bu arada boz renkli yavru annesinin o yumuşak ve okşayıcı dilinden daha başka organlara bulunduğunu da anlamıştı. Sık sık ışığa doğru süründüğü böyle zamanlarda annesinin sertçe dürten bir burnu ve kendisini tam zamanında yakalayarak içeri savuran bir de pençesi olduğunu öğrenmiş oldu. Böylece can acısının ne demek olduğunu anladı. Acıdan nasıl korunabileceğini, yana ya da geriye atılarak tehlikeden nasıl kaçınabileceğini öğrendi. Bunlar bilinçli davranışlardı ve yaşamının ilk dersleriydi. Bundan önce acıdan bilinçsizce kaçmış, tıpkı bir bitki gibi ışığa doğru sürünmüştü. Oysa şimdi acıdan kaçışı bilinçli bir tepkiydi artık. Boz renkli yavru da tıpkı öbür kardeşleri gibi küçük ama yabanıl bir yaratıktı. Zaten et yiyen bir yaratıktan başka ne beklenebilirdi ki? Yırtıcılık onun kanında vardı. Ana babası etle besleniyordu. Yaşamının ilk karanlık döneminde emdiği süt etten oluşmuştu. Şimdi ise bir aylıkken ve daha gözleri açılılı bir hafta ya olmuş ya olmamıştı ki anasının önüne attığı etleri yemeye başlamıştı. Büyük bir iştahla memelerine saldıran beş yavruyu emzirmenin güçlüğü karşısında ana kurt bu etleri ağzında çiğnedikten sonra veriyordu onlara. Gel gelelim o zenkli yavru kardeşlerinin en güçlüsü ve en elal uca tırmaz olanıydı. Hepsinden daha sert hırladı. Öfkesi bile ötekilerden daha şiddetliydi. Kurnazca ve ustaca bir pençe vuruşuyla kardeşlerine tepe taklak yere yuvarlamayı ilk kez öğrenmişti. Ötekinin birikinin kulağını birdenbire yakalayıp sarsıyor, sürüklüyor, bu sırada sımsıkı kenetlenmiş dişler arasından bir hırıltı çıkarıyordu. Mağaranın ağzından uzaklaştırabilmek için ana kurdun akla karayı seçtiği yavruların başında hiç kuşkusuz yine o vardı. Işığın çekiciliği boz renkli yavruyu her geçen gün daha da etkisi altına alıyordu. Bıkmadan, usanmadan mağaranın ağzına doğru bir iki adımlık bir serüvene atılıyor ama her seferinde gerisin geri içerinin karanlığına püskürtülüyordu. Ne var ki orasının bir çıkış kapısı olduğunu bilmiyordu. Hem bir yerden başka bir yere nasıl girilip çıkılabileceği konusunda hiçbir bilgisi yoktu zaten. Gözün açtı açalı görüp tanıdığı tek yer bu mağaraydı. Ne yol biliyordu ne iz. Bunların anlamını bile kavrayamıyordu henüz. İşte bu nedenle maranın kapısı boz renkli yavrunun gözünde bir duvarda ama aydınlık bir duvardan başka bir şey değildi. Dışarısı günlük güneş iken bu duvar onun dünyasının güneşiydi. Işığın çevresinde dört dönen bir pervane gibi o da sürekli olarak bu çekici duvara doğru ilerlemek istiyordu. Oraya ulaşabilmeye çabalıyordu hep. İçinde hızla gelişip sayfilen yaşam dışarı uzanan tek yolun bu duvar olduğunu duyuruyordu ona. Ne var ki henüz bunu bilinçli olarak fark edemiyordu. Aslında dışarı diye bir yerin varlığından bile habersizdi. Yalnız bu duvarda bir gariplik vardı. Işığın yanında yatıp kalkan, et getiren, anasına benzeyen yaratığın babası olduğunu anlayacak kadar büyümüştü. İşte babası uzaktaki bu duvarın içine dalar ve gözden silinirdi. Boz renkli yavru bir türlü akıl sırardıremiyordu buna. Annesinin bu duvara yaklaşmasına izin vermemesi karşısında o da öteki duvarlara yaklaştı. O zaman yumuşacık burnunu sert bir şeylere çarptı. Bu denemeler canını yaktığı için birkaç girişimden sonra duvarlara sokulmaz oldu. Bu konu üzerinde daha fazla kafa yormadı. Nasıl küstük ve çiğnenmiş et annesine özgü bir gariplikse babasının duvardan gitip gidişini de ona özgü bir gariplik olarak kabul etti. Boz renkli yavru öyle uzun boylu kafa patlatıyor sayılmazdı pek. Hiç değilse insanlarınki gibi bir düşünme yeteneği yoktu. Gerçi kimi durumlarda tıpkı insanlarınki gibi kesin ve doğru sonuçlar çıkarabiliyordu ama yine de beyni bulanık bir biçimde işliyordu. Nedenini niçinini kurcalamadan oldukları gibi kabul ediyordu olayları. Filanca ya da falanca şey neden oldu diye kafasını hiç mi hiç yormuyordu. Ona ilgilendiren o şeyin nasıl olduğuydu. Bu da kendisine yetiyordu. Arkadaki duvara burnunu birkaç kez vurduktan sonra duvarın içine dalıp gidemeyeceği gerçeği kafasına dank etti. Bunu yalnızca babasının becerebileceğini duvarın içinde yitip gidebileceğini anladı. Bununla birlikte babasıyla kendi arasındaki bu farklılığın nedenini öğrenmek gibi bir sevdaya kapılmadı hiç. Mantıksal ve fiziksel gerçekler zihinsel etkinliğinde kendilerine düşen yeri almış değillerdi henüz. Öbür yamanın yaratıkların çoğu gibi boz renkli yavru da ne demek olduğunu kısa zamanda öğrendi. Bir süre sonra et yüzüne hasret kaldı. Bitmezmiş gibi anasının sütü de kesildi. Önceleri yavrular mızıldanıp inlediler, sızlandılar. Sonra cecine yatıp uyuyarak oyalanmaya çalıştılar. Aşık tüm canlılıklarını alıp götürmüştü. Artık oynaşmalar, dalaşmalar, öfkeli hırgürler, hırlama girişimleri, en çok da uzaktaki o beyaz duvara yaklaşma çabaları bütün bunlar sona ermişti. İçlerindeki canlılık ağır ağır sönüyor ve yavrular uyuyordu. Tek göz çılgına dönmüştü. Oraya buraya koşuyor, ortalığı alt üst ediyor, artık tadı tuzu kalmayan mağarada pek seyrek yatıp kalkıyordu. Dişi da yavrularını yalnız bırakıp alt bulmaya çıkıyordu. Yavruların dünyaya geldikleri ilk günlerde tek göz birkaç kez bir kızıl derli kampının yanına sokulup çevredeki tarşan kapanlarını yağmalamıştı. Ne var ki karlar eriyip de ırmaktaki buzlar çözülünce kızılderiler başka yerlere çekip gitmiş bu yiyecek kaynağı da böylelikle kurumuştu. Boz renkli yavru yaşama yeniden dönerek ötedeki beyaz duvarla yeniden haşır neşir olmaya başlayınca dünyasında yaşayanların sayısında bir azalma olduğunu fark etti. Kardeşlerinden geriye kala kala yalnızca biri kalmış öbürleri gitmişti. Kendini bir parça toplar gibi olunca tek başına oynamak zorunda kaldı. Çünkü kız kardeşi ayakta dolaşmak şöyle dursun başını bile kaldıramıyordu. Kendi minik vücudu tıka basa yediği et yüzünden gitgide semiriyordu. Oysa kız kardeşi için bu et bolluğu gecikmiş bir şölenden başka bir şey değildi. Sürekli olarak uyuyan küçük dişi kurt bir deri bir kemik kaldı. İçinde artık ölgünleşmeye yüz tutan yaşam ateşi en sonunda bütün sönüp gitti. İkinci ama daha hafif geçen bir kıtlık döneminin sonunda boz renkli yavru babasını göremez oldu. Artık ne mağaranın kapısı önünde uykuya yatıyor ne de ışıklı duvara girip çıkıyordu. Oysa dişi kurt tek gözün bir daha geri gelmeyeceğini çok iyi biliyordu. Biliyordu ama gördüklerini boz renkli yavruya nasıl söyleyeceğini işte bunu bilemiyordu. Irmağın sol kolu boyunca avlanmaya çıktığı bir gün... Oralarda dişi vaşağın ini yakınlarında bir yerde tek gözün bir gün önceki izini bulmuş, izin son bulduğu yerde de erkeğinden kalan birkaç kemik parçasıyla karşılaşmıştı. Ortalıktaki belirtilere bakılırsa kıyasaya bir boğuşma geçmiş ve zaferi kazanan vaşağın kendi inine çekilmişti. Geri dönmeden önce dişi kurt vaşağın inini bulmuştu ama hayvanın içeride bulunduğunu gösteren bir takım izleri görerek içeri girmeyi göze alamadı. O günden sonra dişi kurt ağlanırken ırman sol kolundan hep uzak durdu. Vaşağın da yavruladığını biliyordu. Onun yırtıcı, sinsi ve korkunç kavgacı bir hayvan olduğunu da biliyordu. Yerin düzine kurt öfkeden kuturan bir vaşağı kovalayarak bir ağacın tepesine tırmandırabilirdi. Ama yapayalnız bir kurdun yeni doğmuş bir vaşakla boyu ölçüşmeye kalkmasına gelince o zaman iş değişirdi. Ama ne olursa olsun vahşetse vahşet, analıksa analık. Ana sevgisi ve özverisinin pahasına olursa olsun yavrularına kol kanat gelmekten geri durmazdı. Bir gün gelecekti ki dişi kurt boz renkli yavrusu uğruna ırmağan sol kolu boyunca yola düşecek, kayalıklardaki ine gelecek ve başağın öfkesine kafa tutacaktı. Dünyanın duvarı Ana kurt avlanmak üzere mağaradan çıkıp gitmeye başladığı zaman yavru kurt mağaranın ağzına yaklaşmasını engelleyen yasayı iyice yerleştirmişti kafasına. Bu yasaya boyun eğişinde annesinin burun ve pençesinin etkisi kadar kendi içinde doğmaya başlayan korku duygusunun da payı vardı. Kısa süren mağale yaşantısı sırasında kendisini korkutacak bir olayla karşılaşmış değildi. Ama yine de onun hamurunda vardı bu duygu. Atalarından geçen bir mirastı bu ona. Tek gözle annesinden ona geçmişti. Onlara da kendilerinden önceki kut soylarından geçmişti. Korku hiçbir yaratığın kaçınamayacağı, reddedemeyeceği yabanıl bir mirastı. Boz renkli yavru ne olduğunu kavramadan korku diye bir şeyin varlığını öğrenmişti. Belki de bu duyguyu yaşamın kurallarından biri sayıyordu. Çünkü yaşamda böyle kuralların, kısıtlamaların bulunduğunu daha şimdiden öğrenmişti. Midesini kemiren açlığı, mağara duvarlarının sertliğini, kendisini tepe taklak yere yuvarlayan ana pencesini ve sertçe dürten burnunu çoktan öğrenmişti. Ve bütün bunlar, dünyada her şeyin serbest olmadığını, yaşamda bir takım kuralların ve engellerin bulunduğunu göstermişti ona. Bu kurallar, bu engeller birer yasaydı. Yasalara boyun eğmekle acıdan kurtulunuyor... Mutlu olmuyordu. Bir insan gibi düşünerek bulmamıştı bunları. Olayları kendi deneyimlerine dayanarak acı verenler ve acıtmayanlar olarak ikiye ayırmıştı. Bu iki şeyden birini tadabilmek ve zevkine varabilmek için ötekinden kaçınması gerektiğini biliyordu. İşte bu neden nedir ki anasının buyruğuna ve koyduğu yasaya korku denilen o gizemli yasaya boyun eğerek mağaranın ağzından uzak duruyordu. Bu kapı şimdiye de küçük yavrunun gözünde beyaz ve aydınlık bir duvar olarak kalmıştı. Ana kurt yokken zamanının büyük bölümünde uyuyor, uyanık olduğu zamanlardaysa çit çıkarmadan suspus oluyor, zaman zaman boğazında düğümlenen ve her an için çözülebilecek olan hıçkırığı güçlükle bastırarak sessiz sedasız bekliyordu. Bir gün yine böyle uzanmış yatıyordu ki beyaz duvardan garip bir ses çalındı kulağına. O sırada mağaranın kapısında bir porsun bulunduğunu, onca gözü pekliğine karşı tepeden tırnağı tir tir, tir, tir yiyerek, içerisine kokladığını bilmiyordu. Yalnız şu kadarını biliyordu ki bu koklama sesi şimdiye dek hiç tanımadığı, duymadığı bir gariplikteydi. Kabul ettiği kuralların içine sokamadığı için de bu bilinmeyen şeyden korkuyordu. Çünkü bütün bilinmeyen şeyler onda büyük bir korkuya yol açıyordu. Sırtındaki tüyler yavaşça diken diken oldu. Kulağına çarpan bir koklama sesi karşısında tüylerin dikleşmesi gerektiğini nereden bilecekti ki? Kalıtım yoluyla kendisine geçmiş bir bilgi değildi bu. Ne var ki benliğini saran korkunun... Yine de anlaşılmaz bir biçimde ete kemiğe bürünüşüydü işte. Ama korkunun yanına bir başka hiçbiri daha ekleniyordu ki bu da saklanma içgüdüsüydü. Dehşet içindeydi. Yine de hiç kıpırdamadan öle gibi taş kesildi. Dondu kaldı kıvrıldığı yerde. Annesi geri döndüğü zaman porson izlerini gördü ve hemen hırlayarak mağaraya daldı. Yavrusunu her zamankinden daha derin bir sevecenlikle yalayıp okşadı. Yavru kurt işte o zaman büyük bir tehlike atlattığını anladı. Ne var ki içten zorlayan bir takım duygular en çok da günden güne gelişen güçlü kuvvetli yavruyu baştan çıkarıyordu. İçgüdüler ve yasalar onu boyun eğmeye zorluyordu. Gel gelelim büyük gelişme zorluluğu ise onu sürekli olarak dik başlık etmeye kışkırtıyordu. Anasının buyruğu ve içindeki korku beyaz duvardan kaçınmasını söylüyordu ona. Ama gelişmek yaşamak demekti. Yaşam da ışığa yöneliyordu. İçinde günden güne artan yaşama gücü artık dizgin tanımaz olmuştu. Yediği her lokma etle aldığı her solukla bu güç daha da gelişiyor artık kabına sığmaz oluyordu. Sonunda bir gün bu yaşama gücüyle içi içine sığmaz oldu. Korku ve baş silip süpürdü ve küçük yavru yalpalayarak mağaranın ağzına doğru badi badi yürüdü. Daha önce karşılaştıklarına hiç benzemeyen bu duvar yaklaştıkça geriliyormuş gibi geliyordu ona. Yoklamak için ileri uzattığı yumuşacık burnuna çarpan hiçbir sertlik yoktu. Tıpkı ışık gibi içinden geçilebilecek gevşek dokulu, elle tutulamayan bir maddeden oluşmuştu bu duvar. Gözüne aşılmaz bir duvar gibi görünen şeyin içine adımını attı ve bu şeyin içinde yüzer gibi oldu sanki. Çok garip bir şeydi bu. Kaskat'ı sandığı bir duvarın içine dalıp geçmişti. Işık da arttıkça artıyordu. İçindeki korkuya kapılıp geri dönecek oldu ama yaşama gücü durmaksızın ileri iteliyordu onu. Kendini birdenbire mağaranın çıkışında buldu. Gençliğinin sandığı duvar bir anda daha uzaklara kaçmıştı. Işık gözlerini yakarcasına parlaklaştı. Gözleri kamaşıyordu. Ortalığı beklenmedik bir biçimde genişleyip uçsuz bucaksız bir büyüklük kazanması karşısında başı döndü. Sonra yavaş yavaş aydınlığa ve uzaklığa alıştı gözleri. Çevresini seçebilmek için gözlerini dört açıp baktı. Uzaklara kaçan duvarı şimdi yeniden görebiliyordu. Ama nedense aralarındaki uzaklık daha da artmıştı. Üstelik görünümü de değişmişti. Renkli ve canlı bir duvardı bu. Bu duvar bir ırmak ve bu ırmak boyunca dizini ağaçlardan, ağaçların üzerinde yükselen bir dağdan, onun üzerinde de gökyüzünden oluşmuştu. Müthiş bir korku serdi içini. Karşısında bilmediği bir yer şey vardı ve bütün bunlar onu dehşete düşürmeye yetiyordu. Mağaranın eşiğine oturup dünyayı seyre koyuldu. Ödü atlıyordu korkudan. Çünkü bilip tanımadığı şeylerdi bunlar ve bilinmeyen her şey onun düşmanıydı. İster istemez yeniden kabardı sırtındaki tüyler. Dudakları gerilip büzüldü, Korkutucu bir hırıltı çıkarmak için zorladı kendini. Onca çelimsizliğine ve ürkekliğine karşın, Önündeki engin dünyaya gözdağı veren mazıltılar yağdırdı inatla. Ama hiçbir şey olmuyordu. Küçük yavru hala bakıyordu. Önünde yayılan görünüme, Öylesine dalıp gitmişti ki, Ne hırlama kaldı aklında ne korku. İçindeki yaşama tutkusu, Bir süreçin mera dönüşerek, Korkusunu bastırmış ve yanındaki cisimlere birer birer dikkat etmeye başlamıştı. Buzların çözüldüğü bir bölümde ırmak güneş altında pırıl pırıl parlıyordu. Yamacın dibinde devrilmiş kuru bir çam gövdesi yatıyordu. Irmak kıyısından kendisine kadar uzanan bayır, önüne çöktüğü mağaranın bir iki adım ötesinde bitiyordu. Boz renkli yavru o zamana dek hep düz bir yerde yatıp kalkmıştı. Bu nedenle de düşmenin nedenle can acıtıcı bir şey olduğunu bilmiyordu. Boşluğa doğru ön ayaklarını gözünü kırpmadan attı. Art ayakları mağaranın kıyısına takılı olarak şöyle bir baş aşağı dikildi ve hemen ardından tepe taklak düştü. Toprak burnuna okalı bir yumruk yapıştırınca da çığlığı bastı. Sonra yamaçtan aşağı kaymaya başladı. Korkudan çılgına döndü. Yabancı dünya, o bilinmeyen şey en sonunda pençesine düşürmüştü işte onu. Kıskıvrak yakalanmıştı işte. Belli ki canı fena halde yanacaktı. Şimdi korku bütün benliğini sarmış, her şeyi unutturmuştu ona. Ürkek bir köpek yavrusu gibi mızıldanıp duruyordu. Tanımadığı güç o bilinmeyen şey kim bilir nereye sürükleyip götürüyordu kendisini. Bilinmeyen şeyin daha önce burnunun dibinde pusuya yattığı zamanlardaki gibi korkudan büzülüp gizlenmeye benzemiyordu bu hiç. Bu kez yakalanmıştı bilinmeyen şeye. Susbus olup da büzülmek yararsızdı artık. Üstelik korku da değildi bu. Dehşetin ta kendisiydi. Yamaç kikki de düzleşti. Aşağısı çimenlikti. Küçük yavru yamacın bitimine dek yuvarlandıktan sonra durdu. Canı yandığı için son bir çığlık daha kopardı ve acı acı inilleyip mızıldanmaya başladı. Bu arada sanki şimdiydik sayısız kez temizlenmiş gibi toza toprağa bulunan tüylerini yalıyordu. Sonra doğrulup oturdu. Çevresine göz gezdirdi. Meriye giden ilk insan da çevresine ancak bu kadar bakabilirdi. Yavru kurt dünyasının duvarlarını yıkmıştı. Bilmediği yabancı güç onu yakalamış sonra yine bırakmıştı. Hiçbir şey olmamıştı ve sapasağlamdı. Şurası kesindeki Mary'e ayak basacak ilk insan onun kadar yabancılık çekmeyecek, çevresine onun kadar büyük bir titizlikle gözden geçirmeyecekti. En küçük bir ön bilgisi olmaksızın kendini bu bilinmedik dünyanın ortasında buluvermişti. O korkunç, o bilinmeyen güç kendisini bıraktığından beri onun yarattığı dehşeti de unutmuştu. Çevresindeki şeylere karşı derin bir ilgi duyuyordu. Ayakları altındaki çimenleri, az ilerideki yosunlu böğürtleni, ağaçlar arasındaki açıklıkta yatan devrik çam ağacının gövdesini dikkatle gözden geçirdi. Kütüğün üzerinden fırlayan bir sincap birdenbire üzerine doğru atılınca yüreği ağzına geldi. Hemen oracağı büzülü fırladı. var ki sincapın da ödü patlamıştı. Bir sıçrayışta ağaçlardan birinin tepesine tırmandı. Kendini sağlama aldıktan sonra meydan okurcasına ciyak ciyak bağırmaya başladı. Sincap'ı kaçırdığını görünce yavru kurdun cesareti arttı. Az sonra karşısına çıkan bir ağaç kakan işine yeniden korku düşürdüyse de artık daha büyük bir güvenle devam ediyordu yoluna. Kendine olan güveni öylesine sandı ki yolunun üstüne fırlayan bir kuşa oynamak istercesine pençesini uzattı. Ama burnunun üzerine bir gaga darbesi indi. Hemen büzülüp acı acı ağlamaya başladı. Bağırtılardan korkan kuş kaçıp gitti. Yavru kurt yeni yeni şeyler öğreniyordu. Henüz gelişmemiş zihniyle bilinçsizce de olsa bir takım ayrımlar yapıyor, varlıkları canlılar ve cansızlar olmak üzere ikiye bölümlendiriyordu. Canlı yaratıklardan sakınmalı, onlara karşı ayağını denk almalıydı. Cansız varlıklar oldukları yerde kalıyorlardı. Oysa canlı yaratıklar hareket halindeydiler. Ne yapacakları önceden kestirilemiyordu. Hiç hesapta olmayan en aklı hayale gelmedik şeyleri yapabilirlerdi onlar. Bu neden nedir ki her an tetikte olması gerekiyordu. Küçük yavru çalılar arasında beceriksizce dolaşıyor, oraya buraya takılıp yüzünü gözünü çiziyordu. Uzakta sandığı birden neye uğradığını anlamadan burnuna çarpıyor ya da göğsünü çiziyordu. Bastığı yerde göründüğü gibi değildi. Kimi zaman burnunu yere sürtüyor ya da bacaklara dolanıp tökezliyordu. i̇ri ufaklı öyle taşlar vardı ki üzerlerine basar basmaz ayaklarının altından kayıp gidiyordu. Buna bakarak cansız varlıkların mağaradakiler gibi durağan olmadıklarını, küçük cisimlerin büyük olanlara oranla daha çabuk devrilip yuvarlandıklarını öğrendi. Yaptığı yanlışlıklar sonucunda yeni yeni şeyler öğreniyor, bilgisi ve görgüsü gittikçe artıyordu. Gezip tozlukça yürümesi düzeldi, çevresine ayak uydurabiliyordu artık. Kaslarının hareketlerini hesaplamayı öğreniyor, fiziksel yeteneklerini tanıyor, cisimlerin kendi aralarındaki ya da kendisine olan uzaklıklarını ölçüp biçiyor... Bunu üç aşağı beş yukarı kestirebiliyordu. Genellikle her ceminin olduğu gibi onun da talihi yaver gidiyordu. Daha doğuştan et yiyici bir hayvan olduğunu bilmediği halde yaşamı atıldığı ilk gün mağaradan çıkıp da dış dünyaya adım atar atmaz et ayağına geldi. Ustalıkta örtbas edilmiş bir keklik yuvasının tam üzerine basmıştır rastlantıyla. Devrik bir çam gövdesinin üzerinde yürümeye kalkmıştı. Ama kofacın çürük kabukları ayakları altında çökünce bir çığlık atarak küçük bir çalının dal ve yapraklar arasında bulunan yedi keklik yavrusunun ortasına düşmüştü. Yavrular bağırış çığırış ortalığı velveliye verdikleri için ekranda yüreği ağzına geldi. Sonra bunların mini mini yavrular olduklarını görünce yüklendi. Kaçışmaya çalışan hayvanlardan birinin üzerine pençesiyle bastırdı. Yavru keklik çırpınmaya başladı. Bu çırpınmalar yavru kurdun hoşuna gitti. Hayvanı kokladı. Sonra ağzını aldı. Hayvan çırpındıkça dile gıdıklanıyordu. Birden acıktığını duydu. Çeneleri iyice kapandı. İncecik kemikler çıtır çıtır etti. Ağzında sıcak kanın tadını duydu. Etti bu. Tıpkı annesinin getirdiklerine benziyordu. Ne var ki taze olduğu için bunun tadı daha iyiydi. Keklik yavrusunu gövdeye indirdikten sonra yavruların hepsini birbiri ardına silip süpürdü. Sonra annesinin yaptığı gibi o da ağzını yaladı... Ve çalının arasından çıkmaya hazırlandı. Ama daha dışarı çıkmaya kalmadan şiddetli bir kanat fırtınasıyla burun buruna geldi. Bu beklenmedik saldırı ve öfkeli kanat çırpışları karşısında adam akıllı afalladı. Serseme döndü. Başını bacakları arasına sokarak bağırmaya başladı. Ana keklik çılgınca bir öfke içinde kanatlarıyla gittikçe şiddetlenen darbeler indiriyordu. Yavru kurt baktı ki olacak gibi değil öfkeyle doğruldu. Hırlayarak pençesini savurdu. Ufacık dişlerini düşmanın kanatlarından birine sapladı. Var gücüyle asılıp sekiştirmeye başladı. Keklik direniyor, serbest kalan kanadıyla vurdukça vuruyordu. Yavru kurdun ilk savaşıydı bu. Duyduğu zevkle kendinden geçmişti. Yabancısı olduğu o bilinmeyen şey büsbütün çıkıp gitti aklından. Hiçbir şeyden korkmuyordu artık. Dişleriyle tırnağıyla savaşıyor, karşısındaki canlı yaratığa tartaklıyordu. Bu canlı yaratık et demekti onun için. Bu canlı şeyi öldürmeye can atıyordu. Daha demin mini mini canlıları öldürmüştü, şimdi ise daha büyüğünü öldürmek için korkunç bir istek duyuyordu. Öylesine dalmıştı ki bu işe mutlu olduğunun farkında bile değildi. Şimdiye dek hiç tanımadığı yepyeni duygulara kapılarak kendinden geçiyor, coşkun bir sevinçli içi içine sığmıyordu. Kekliğin kanadına yapışmış, sıkılı dişlerinin arasında hırlayıp duruyordu. Keklik yavru kurdu önce çalılıktan dışarı sürükledi. Sonra da dönüp gerisin geri çalılığa doğru çekmeye çalıştı. Ama yavru kurt daha ağır bastı. Bir çekişte hayvanı çalılıktan dışarı iyice çıkardı. Kuş çığlık çığlığa bağırıp çağırıyor, serbest kanadıyla güçlü sokaklar atıyor... ...bu arada sapır sapır dökülen tüylerini ortalığa saçıp savuruyordu. Yavru kurt korkunç bir hırsa kapıldı. Soyunun yırtıcı damarı kabarmıştı. Anlamını kavrayamıyordu. Ama gerçek yaşamın ta kendisiydi işte bu. Duyuyordu bunu. Yemek için öldürmek, bu uğurda dövüşmek dışında vardı... Ama yaşamını egemen olan yasa zorunlu kıldığı için yapıyordu bunu. Böylece dünyada varoluşun anlamını yavaş yavaş kavramaya başlıyor, yaşadığını kanıtlamış oluyordu. Bu amacın gereklerini yerine getirirken yaşamın taa doğruğuna vardığını duyuyordu. Bir süre sonra kavgayı bıraktı keklik. Yavru kurt hala kanadını yapışmış sıkı sıkıya tutuyordu. Yattıkları yerden birbirlerini süzdüler. Kurt yavrusu gözdağı verircesine öfkeli öfkeli hırladı. Tam o sırada keklik küçük yavrunun onca serüveninden sonra sızım sızım sızlayan burnunu gagalayıverdi. verdi. ile kıvranıp geriledi ama kanadını bırakmadı. Bunun üzerine birbiri ardından gaga darbederi indi. Yavru kurt kıvrana kıvrana ağlayıp sızlamaya başladı. Geriye doğru kaçmak istedi ama geri çekilirken hayvanı da birlikte sürüklediğinin farkında değildi. Fena halde acıyan burnuna habire ilim kalkıyordu kekliğin gagası. Canını yakan bu sürekli kavga tat vermez olmuştu artık. Avını bitkince koyverdi, arkasını dönüp kös kös uzaklaştı. Çalının öte yanındaki açıklığın kıyısında bir yere uzandı. Dili bir kaşı sarkıyor, göğsü soluk soluğa inip kalkıyor, durmadan sızlayan burnunun acısından mızıl mızıl mızıldanıyordu. Horacık öylece yatarken birden korkunç bir olayın patlak vereceği sezisine kapıldı. Bilinmeyen bir güç bütün dehşetiyle benliğini ta derinden kavradı. İçgüdüsel bir dürtüyle hemen çalıların arasına sindi. Kendini çalıların arasına daratmıştı ki kocaman kanatlı bir kuş sinsi bir sessizlikle masmavi gökyüzünden süzülerek saldırıya geçmiş küçük yavru bu saldırıdan kılpayı kurtulmuştu. Çalılıkta yattığı yerden dehşet içinde çevresine göz gezdirirken keklik yerle bir olan yuvasından çırpına çırpına ortaya çıktı. Başına gelen acı olayın etkisinden kurtulamadığı için gökyüzünün kanatlı canavarı gözünden kaçmıştı. Ama yavru kurt ne olup bittiyse bir bir gördü. ...ve gördükleri onun için hiç unutamayacağı bir ders oldu. Gökyüzünden süzülerek hışımla aşağı inen atmaca... ...yeri yalarcasına uçmuş... ...ve pençelerini kekliğe saplaması ile avıyla birlikte maviliklere yükselmesi bir olmuştu. Yavru kurt kekliğin tüyler ürpertici çığlıklarını hala işitiyordu. Sindiği yerden çıkınca dek bir hayli zaman geçti. Çok şey öğrenmişti. Canlılar etli yaratıklardı. Ve yenirken tadına doyum olmuyordu. Ama bu canlı eğer çok iyiyse karşısındakine acı verebiliyordu. En iyisi keklik yavruları gibi küçük canlıları yemek, büyük olanlara ilişmemekti. Ama yine de kekliklere yeniden kapışmak isteğiyle için için yanıp tutuşuyordu. Ne var ki atmaca onu kapıp götürmüştü. Belki kendisi de yem olacaktı. Başka avlar bulabilirdi. Şöyle bir dolaşıp çevreyi araştırsa fena olmayacaktı. Irmağa uzanan yamaçtan aşağı inerek kıyıya geldi. Şimdiye dek hiç su görmemişti. Dümdüz su yüzeyinin görünüşüne bakılırsa kuşku uyandırıcı bir şey yoktu. Gözünü kırpmadan suyu adımını attı ve atmasıyla birlikte hemen batması bir oldu. Bir çığlık kopardı. Bilinmeyen yabancı güç onu yine faka bastırmıştı. İçine daldığı şey soğuktu. Zar zor soluk alabiliyordu. Dalıp çıkarken hava değil de su doluyordu ciğerlerine. Birden boğulma duygusuna kapıldı. Boğulmak demek örnek demekti. Küçük yarı ölümün ne olduğunu bilmiyordu. Ama her hayvan gibi o da acıların en büyüğü saydığı ölüm gibi bir şeyin varlığından içgüdüsel olarak haberdardı. Bilinmeyen yabanıl güç ta kendisiydi ölümün. Başına gelebilecek felaketlerin tümüydü o. Hiçbir şeyini bilmediği, akıl erdiremediği bu bilinmeyen yabancı güç nedeniyle bilgisi dışında olan her şeyden korkuyordu. Yeniden su yüzüne çıktı. Bir karış açık olan ağzına taze hava doldu. Artık suya batmıyordu. Dört ayağıyla çırpınmaya, sanki 40 yıllık yüzücüymüşçesine bacaklarını çırpa sallaya yüzmeye başladı. Düştüğü kıyının hemen 1 metre kadar açığındaydı. Ama arkası dönük olduğundan oraya göremedi. Gözüne karşıya erişti. Oraya doğru yüzmeye başladı. Dar bir nehirdi bu. Ama kimi yerlerinde genişliği hemen hemen 10 metreyi buluyordu. Tam orta yerde akıntıya kapıldı. Irmağın aşağı ucuna doğru sürüklenmeye başladı. Havuz gibi olan bulunduğu yerin ötesinde bir yerde küçük bir çağlayan daha vardı. Burada yüzmek olanaksızdı artık. Durgun durgun akan sular burada birdenbire çağaldamaya, kuduruk kuduruk akmaya başlıyordu. Kimi zaman sırtüstü, kimi zaman yüzüstü bata çıka ilerliyor, her kayaya çarpışında acı acı haykırıyordu. Bu haykırışların sıklığına bakılırsa ırmak yatağı epey taşlık olsa gerekti. Çağlandan sonra akıntı duruyor, ikinci bir havuz daha başlıyordu. Yavru kurt burada havuzun girdabına kapılarak kıyıya doğru sürüklendi. Sular yavaşça çakılların üzerine bıraktı onu. Korkudan çılgına dönmüştü. Sürüne sürüne çıkıp yere uzandı. Dünya konusunda yeni bir şeyler daha öğrenmişti. Su canlı manı değildi ama yine de kımıl kımıl oynuyordu. Dış görünüşüne bakılırsa toprak gibi sıkı ve sağlamdı. Ama aslında hiç de katı değildi. Öyleyse görünüşe aldanmamak gerekiyordu. Gerçi bilinmeyen şeylere karşı duyduğu korku kalıtımla gelen bir güvensizlikti ama korkusu bu deneyle daha da pekişmiş oluyordu. Bundan böyle bilmediği şeylerin dış görünüşü karşısında doğal olarak her an uyanık ve kuşkucu olmaya karar verdi. Bir şeye güvenmeden önce o şeyin girdisini çıktısını huyunu suyunu adam akıllı öğrenecekti. O gün başka bir olay daha bekliyordu onu. Birden annesi aklına geldi. O anda anasının yanında olmaktan başka hiçbir şey istemediği duygusuna kapıldı. Başından geçen onca serüvenden sonra hem vücudu hem de küçücük beyni bitkin düşmüştü. Ömründe hiç bugünkü kadar harıl harıl çalışmamıştı kafası. Üstelik uyku da bastırmıştı. Bütün bunlar yetmezmiş gibi korkunç bir yalnızlık ve çaresizlik duygusuna kapılmıştı. Bir an önce mağarasına ve anasına kavuşmak için can atıyordu. Çalılıkların arasından çabuk çabuk geçerken ansızın keskin ve korkusucu bir çığlık işitti. Gözlerinin önünden sapsarı bir karaltı geçti. Aynı anda sıçraya zıplaya kaçan bir gelincik gördü. Minimin mini bir yaratık olduğu için gelincikten korkmadı. Derken ayaklarının dibinde ufacık bir gelincik yavrusu daha belirdi. Bir karış büyüklüğündeki bu yavru da tıpkı kendisi gibi dik başlı, düşkünü, el avuca sığmaz bir hayvandı. Önünden kaçmaya çalışıyordu. Yavru kurt tançesiyle vurarak onu yere devirdi. Hayvancık birünç garip bir çığlık kopardı, çırpınıyordu. O anda sarı gölge yeniden bilirdi yavru kurdun önünde. Korku veren çığlığını yeniden işitti ve neye uğradığını anlamaya kalmadan boynuna sert bir darbenin indiğini, ana gelinciğin keskin dişleriyle etini kavradığını duydu. Küçük kurt ağlaya sızlaya geriye kaçarken gelincin yavrusunu kaptığı gibi çalılar arasından yitip gittiğini gördü. Boğazındaki yara sızlıyordu ama ona asıl acı veren şey incinen onuruydu. Oracıya oturup hırsından inildemeye başlandı. Ana küçük küçüktü müçük diye vahşiliğine de çok vahşiydi. O ufak tefek vücudunda ve hafifliğine karşın gelinceğin ormanın en kana susamış, en gözü kara ve en kinci hayvanı olduğunu az sonra daha iyi anlayacaktı. Yavru kurt pek çabuk öğrenecekti bunu. Ana gelincek yeniden dönüp geldiğinde yavru kurt hala mızıldanıyordu. Yavrusu deminki gibi tehlikeyle burun buruna olmadığı için bu kez düşmanın üstüne saldırmakta acele etmedi. Usul usul yaklaştığı için boz renkli yavru gelinciğin yılan gibi ince gövdesini kalkık sivri başına adam akıllı görebilecek kadar zaman buldu. Gelinciğin keskin ve korku saçan çığlılığı küçük yavrunun tüylerini diken diken etti. O da ökünç bir hırırtı ile karşılık verdi. Gelincik her biraz daha sokuluyordu. Göz açık kapayıncaya kadar kısa bir zaman içinde ok gibi fırladı. Yavru kurt gören için ana gelinciğin incecik sarı gövdesini gözden kaçırdı. Düşmanı bir an sonra gırtlağına yapışmış, dişlerini postuna ve etine saplamıştı bile. Yavru kurt önce hırlayarak karşı koymaya çalıştı. Ama henüz çok toydu. Düşmanını kolayca alt edecek kadar gün görmemişti. Hırslaması ağlamaya, direnci yılgınlığa dönüştü. Kaçmaya çalıştı. Gel gelelim gelincik sürük gibi yapışmıştı. Gırtlağına sarılmış, ona can veren kanın dolaştığı şah damarını ısırmaya çabalıyordu. Kan emmeye bayılıyordu gelincik. Düşmanlarının kanını iken emmek en büyük zevkiydi. Eğer ana kurt çalılıkların arasından çıkıp yetişmeseydi, boz renkli yavru o anda can verecek, öküste hemen oracıkta bitirecekti. Gelincik ana kurdu görünce avını bıraktı, yeni düşmanının gırtlağına sarıldı. Ama sıçrayışı hedefini bulamamış, ana kurdun çenesini yakalamıştı. Dişi kurt başını tıpkı bir kamçı gibi kuvvetle salladı. Gelincik bir anda havaya fırladı. İncecik, sarı gövde daha kavadayken dişi kurdun ağzı açıldı. Çeneleri kyenetlendi ve gelincik kurdun keskin dişleri arasında can verdi. Yavru kurt annesi tarafından büyük bir sevecenlikle kucaklandı. Yavrusuna kavuştuğu için büyük bir sevim duyuyordu. Öyle ki yavrusu onun kadar sevilmemişti belki de. Onu kokladı. Sarmaş dolaş oldu. Gelinciğin bıraktığı ısırık izlerini yaladı. Ana oğul gelinciği gövdeye indirdikten sonra mağaralarına dönüp uykuya daldılar. Yaşamın Yasası Küçük yavru çabuk gelişiyordu. İki gün mağarada yatıp dinlendikten sonra yine dışarı çıktı. Bu kez anasını yedikleri gelinciğin yavrusuna rastladı. Ve hemen oracıkta işini bitirdi. Bu kısa serüven sırasında yolunu yitirmemişti. Yorulunca mağarayı eliyle koymuş gibi buldu. Ve hemen yatıp uyudu. Artık her gün dışarı çıkıyor. Ora senin bura benim dolaşıp duruyordu. Ne ölçüde güçlü ya da zayıf yanları olduğunu öğrenip ona göre davranmaya çalışıyordu. Ne zaman atak? Ne zaman çekingen davranması gerektiğini kısa zamanda anladı. Gözünü dört açmalı, her zaman ayağını denk almalıydı. Üstünlüğünden kesinlikle emin olduğu ender anlardaysa öfke ve heveslerini doyuma ulaştırabiliyordu. Ne zaman yoğunlu şaşırmış bir keklikle karşılaşsa öfkeden kuduruyordu. İlk kez kurumuş bir çam ağacının üstünde asladığı sincabı her görüşünde vahşi hırlıyordu. Nerede bir ağaç katan görse çılgınca bir öfkeye kapılıyordu. Çünkü ilk karşılaşmalarında burnuna yediği gaga darbesi bir türlü çıkmıyordu aklından. Bununla birlikte öyle anlar oluyordu ki başka zaman kendini deliye döndüren böyle bir hayvanı gördüğü halde aldırış etmiyordu. Çünkü o sırada daha korkunç et yiyici hayvanlarca sinsi sinsi gözetlendiği sezisine kapılıyordu. Atmaca hiçbir zaman aklından çıkmamıştı. Hareket eden bir gölge görünce en yakındaki çalılığa kendini dar atıyor hemen saklanıyordu. Artık sallana sallana bacaklarını açarak badi badi yürümeyi de bırakmıştı. Tıpkı anası gibi kendini fazla zorlamadan sürünürcesine yürümesini, sinsi sinsi koşar adım ilerlemesini çoktan öğrenmişti bile. Ne var ki av konusundaki talihi ilk günkü gibi yaver gitmiyordu. Av olarak şimdiye dek topu topu yedi keklik yavrusu bir gelincik yavrusu avlayabilmişti. Öldürme tutkusu günden güne güçleniyordu oysa. Sincap'a karşı öyle bir diş biliyordu ki yese doymayacaktı. Çünkü durmadan haykırarak ortalığı velveleye veriyor, kendisini yaklaşmakta olduğunu bütün vahşi hayvanlara bildiriyordu. Nasıl ki kuşlar hemen kanatlanıp uçuyorlarsa, Sincap da bir işte ağaç tepelerine tırmanabiliyordu. Bu yüzden de yavru kurt Sincap'ın yerde olduğu bir zamanda gizlice üstüne atılabilmek için fırsat kolluyordu. Anasına karşı derin bir saygısı vardı yavrunun. O çıktığı aldan eli boş dönmüyor ve her zaman kendi payını getiriyordu. Üstelik gözünü daldan budaktan sakınmıyordu hiç. Oysa bu korkusuzluğun kökeninde bilgi ve deneyimin yattığını düşünemiyordu küçük yavru. Bunun bir güçlülük belirtisi olduğunu sanıyordu. Annesi kuvvet simgesiydi onun gözünde. Eskiden vurun dürtüşleriyle yapılan uyarılarının yerini alan sert pençe vuruşları ve keskin ısırıklar büyüdükçe annesini temsil ettiği gücü ona daha iyi anlatır olmuştu. Zaten annesine bu nedenle saygı duyuyordu. Anası ondan her zaman boyun eğmesini istiyor, yavru kurt büyüdükçe de hoşgörüsü artıyor, sert davranışları azalıyordu. Yeni bir kıtlık dönemi baş gösterdi. Yavru açlığın ne demek olduğunu bu kez daha bilinçli bir biçimde anladı. Ana kurt aç acını av peşinde koşturup durmaktan zayıfladı. Mağarada hemen hemen hiç kalmıyor, zamanın büyük bölümünde av arıyor ama her seferinde boş dönüyordu. Bu yeni kıtlık dönemi pek uzun sürmemekle birlikte ortalığı kırıp geçirmişti. Yavru kurt anasının memelerinde tek damla süt bulamadığı gibi et yüzüne de hasret kaldı. Önceleri yalnızca eğlenmek için ya da oylanmak için avlanırdı. Oysa şimdi açlığın dürtüsüyle zorunlu olarak çıkıyordu avaramaya. Ne var ki hiçbir şey bulamıyordu. Gel gelelim bu başarısızlığı gözünü daha da açıyor, yeteneklerinin daha da gelişmesine yol açıyordu. Sincabın huyunu suyunu öğrenmek için hareketlerini kolluyor, sinsice sokulup onu gafil avlamaya çalışıyordu. ...tarla farelerini büyük bir dikkatle gözlüyor, yuvalarını eşeleyip dışarı çıkarmaya çabalıyordu. Ağaç katan ve kuşların huylarına ilişkin bilgileri de çoğalmıştı. Gel zaman git zaman atmacanın gölgesi bile artık onu çalılara kaçıramaz oldu. Şimdi daha güçlü, daha akıllı ve daha güvenli olmuştu. Üstelik meydan okuyucu, gözü kara bir hava gelmişti üzerine. Düzlük bir yerin ortasında duruyor, gökyüzünde dolaşan atmacaya kafa tutup aşağı inmesi için kışkırtıyordu onu. Gökyüzünde dolaşan bu yaratığın, bir an önce midesini indirmek için uğrunda yanıp tutuştuğu bir et olduğunu biliyor, ama atmaca dövüşmek için aşağı inmeyi göze alamıyor, yavru kurt işte o zaman bir çalılığın altına uzanıp, düş kırıklığı içinde açlıktan inleyip sızlamaya başlıyordu. Bir süre sonra kıtlık dönemi sona erdi. kurt mağaraya etle döndü. Şimdiye dek getirdiklerinden çok daha değişik garip bir etti bu. Bir başak yavrusuydu. Büyüklüğü hemen hemen kendisi kadardı. Anası bu avı yalnızca onun yemesi için getirmişti. Kendisi karnını doyurup da gelmişti. Yavru kurt bu vaşak yavrusunun ana kurdun ele geçirdiği yuvadaki vaşak yavrularının sonuncusu olduğunu bilmiyordu elbet. Anasının kıyasıya savaşıp korkunç bir iş becerdiğini de bilmiyordu. Bildiği tek şey bu kadife poslu yavrunun et olduğu ve gövdeye indirdiği her lokmada keyfinin biraz daha arttığıydı. Karnını tıka basa doyurunca üzerine tatlı bir rahatlık çöktü mağarada anasına sokularak mışıl mışıl uyumaya başladı. Bir ara anasının humurtusuyla uyandı. Küçük yavru onun böylesine korkunç bir biçimde humurdadığını işitmemişti hiç. Doğrusu dişi kurtta belki ömrü boyunca böylesine korkunç bir humurtu çıkarmamıştı. Durup dururken yapmamıştı bunu. Bir nedeni olsa gerekti. Bunu da bilse bilse en iyi kendisi bilirdi. Bir başağın inini basmanın sonuçlarına katlanmak zorundaydı. Yavru kurt pırıl pırıl güneş ışığı altındaki mağaranın ağzında... Dişi başı da beklediğini gördü. Görünümün korkunçluğu öylesine apaçıktı çıktı ki bunu anlamak için uzun boylu kafa patlatmaya gerek yoktu. Korkudan tüyleri diken diken oldu. Hayvanın görünümü korkunç olmasa bile hırıltıyla başlayıp gittik tek eskinleşen öfkeli bağırtısı nedenli büyük bir tehlikeyle burun burun olduğunu göstermeye yetiyordu. Yavru kurt içindeki yaşama hırsının itilimiyle doğruldu ve kafa tutarcasına bir hırıltıyla anasının yanında yer aldı. Ama ana kurt onu sertçe yana iterek öne geçti. Mağaranın girişi basıktı. Bu nedenle Vaşak içeriye sıçrayamadı. Yılan gibi süzülerek çevik hareketlerle ileri atıldı. İşte o zaman dişi kurt üstüne saldırıp ona yere bastırdı. Yavru kurt olup bitenleri doğru dürüst göremiyordu. Kıyasiye savaşanların hırıltılarını, korkunç çığlıklarını işitiyordu yalnızca. Vaşak dişiyle tırnağıyla saldırıp düşmanının etlerini parçalıyordu. Oysaki dişi kurdun dişlerinden başka kullanabileceği silahı yoktu. Bir ara yavru kurt da katıldı kavgaya. Büyük bir yırtıcılıkla hırlayarak atıldı ve dişlerini vaşağın art ayaklarından birine sapladı. Kendisi farkında değildi ama vücudunun ağırlığıyla vaşağa ayak boğuluyor, böylelikle de anasının işini kolaylaştırıyordu. Ama boğuşma sürerken kendini bir anda iki hayvanın altında buldu ve canavarla ile vaşağın bacağını koyverdi. Çok geçmeden iki düşman birbirinden ayrıldı. Yeniden kapışmadan önce oşak sert bir pençe vuruşuyla yavru kurdu duvara yapıştırdı. Yavrunun omzu bu derbenin etkisiyle kemiğe dek yarıldı. Kavganın şamatasına yavru kurdun acı dolu keskin ciyaklamaları da karışmıştı şimdi. Bir süre ağlayıp sızladıktan sonra toparlandı ve yeniden katıldı kavgaya. Başak'ın art bacaklarından birini ikinci kez sapladı dişlerini ve kavganın bitimine dek hırıldaya hırıldaya dişleri arasında tuttu. Gerçi dişi başak ölmüştü ya ana kurt da ağır yaralı ve hasta düşmüştü. Yavrusunu okşadı. Omzundaki yarayı yaladı. Öyle çok kan yitirilmişti ki bitkin düştü. Bütün bir gün ve gece belli belirsiz soluk alarak düşmanının cesedinin yanı başında kalıp gibi yattı. Sekiz gün boyunca mağaradan dışarı adımını atamadı. Yalnızca su içmek için dışarı çıktı. Vücudu hantallaşmıştı. Kımıldamak büyük bir acı veriyordu. Yaraları avlanmasını el verecek kadar iyileşinceye dek ölü başanetiyle geçindiler. Yavrunun omzu kaskatı kesilmişti. Büyük acı veriyordu ona. Omzu bir sıra tutuk kaldı ve aksa yaksaya yürüdü. O günden sonra dünyaya bambaşka bir gözle bakıyordu artık. Kendine olan güveni artmıştı. Şimdi daha yürekliydi. Ölümüne bir savaşa tutuşmuş, dişlerini düşmanın etine saplamış ve bu savaştan sağ çıkmıştı. Şimdi yaşamının yırtıcılığı karşısında daha gözü pek bir tavır almıştı. Tuttuğunu koparan bir atılganlık içindeydi. Ufak tefek şeylere papuç bırakmıyordu artık. Çevresine kafa tutar olmuştu. ...bilmediği, akılsır erdiremediği şeyler kendisine hala gizemli bir korku yaratıyorsa da... ...eski ürkekliğini üzerinden atmıştı. Artık anasıyla birlikte ava çıkıyor, yalnızca nasıl avlanıldığını görmekle kalmıyor... ...payına düşen görevi de yerine getiriyordu. Yaşam yasasının ne olduğunu kendini özgü bir anlayışla kavramış oldu. İki türlü yaşam vardı. Bunlardan biri kendi yaşamıydı, öbürü ise başkalarının yaşamı. Kendi yaşamına anasını da katıyordu... Bunun dışındaki öbür yaşama bütün yaratıklar giriyordu. Bunu da bölümlere ayırıyordu. Bir takım yaratıklar kendisinin ve kendi kandaşlarının öldürüp yedikleri canlılardı. Bu küçük canlılar ellerinden gelse kendini öldürebilecek olanlardan oluşmuştu. Bir takım yaratıklarsa kendi cinslerini yiyor ya da kendi cinslerine yem oluyordu. Yaşamın yasası da bu sınıflandırmadan doğuyordu işte. Yaşamın amacı etti. Dahası yaşamın ta kendisiydi etti. Yaşama yine bir başka yaşam can veriyordu. Yasa ye yoksa yem olursun diyordu. Bu yasayı böylesine yalın ve özlü bir biçimde dile getiremiyordu ama üzerinde pek öyle kafa yormadan kendiliğinden uyuyordu yasanın buyruklarına. Nereye baksa bu yasanın uygulandığını görüyordu. Kendisi keklik yavrularını yemişti, anaları ise atmacanın kursağına inmişti. Atmaca az kalsın onu da gövdeye indirecekti. Ama zamanla kendisi de güçlenmiş, bu kez atmacayı o yemek istemişti. Yavru vaşakı yedikten sonra eğer kendilerine yem olmasaydı, ana vaşak da onu yiyecekti kuşkusuz. İşte devran böyle dönüp gidiyordu. Çevresindeki tüm canlılar bu yasaya ayak uyduruyorlardı. Yavru kurt da bundan bir parçaydı. O da öbürleri gibi etobur bir hayvandı. Biricik besini önünden çer kaçan, havada uçan, ağaçlara tırmanan, yer altına saklanan ya da tam tersine kendisiyle göz göğüs göğüse savaşan, onu yiyip yutmak için kovalayan canlı etti. Küçük yavru insanlar gibi düşünebilseydi yaşamı oburca bir hırs, dünyayı ise avlayanı ve avlananı, yenileni ve yenini, bitmek bilmeyen bir kovalamacının yok eden sayısız tutkularının egemen olduğu karma karışık, kör, şiddete dayalı, düzensiz, tümüyle rastlantılara bağlı, acımasız, plansız, sürekli bir kargaşalık olarak niteleyecekti. Ne var ki küçük yavru insanlar gibi öyle inceleyip sık dokunmuyordu olayları davranışlarına yön veren tek düşüncesi tek isteye vardı. Bunun dışında bir amacı yoktu. Et yasasından gayrı öğrenip ayak uydurması gereken türlü ufaklı daha bir sürü yasa vardı ama pek o kadar önemli değildi bunlar. Dünya sürprizlerle doluydu. Yaşadığını duyması ve kaslarının hareketi büyük bir zevk veriyordu ona. Av peşinde koşmak onu coşturuyor, bundan derin bir mutluluk duyuyordu. Dövüşmek ve öfkelenmenin bile bambaşka bir tadı vardı. Korku ve bilinmeyenin gözleri yaşama tutkusunu daha da kamçılıyordu. Bu yaşamda rahatlık ve mutluluk verici şeyler de bulunuyordu. Karnını tıka basa doyurduktan sonra tembel tembel güneşlenmek, tüm uğraşmalara ve dinmelere değen hak edilmiş bir ödüldü. Yaşamak bu demlekti işte ve yaşam amacına uyulduğunda daha da güzelleşiyordu. Kısacası küçük yavru kendisini saran düşmanca ortama karşın içinde bulunduğu çevreyi eni konu seviyordu, yaşıyordu. Alabildiğine mutluydu. Kendi kendisiyle kıvanç duyuyordu. Ateş yakıcılar. Yavru kurt birdenbire karşılaşmıştı onlarla. Tedbiri elden bırakmıştı. Kendi suçuydu bu. Bu tedbirsizliğinde uyku serseme oluşunun da payı vardı. Gece boyunca apeşinde peşinde koştuğu için uykusuzdu. Mağaradan çıkıp su içmek için ırmak kıyısına yollandı. Gideceği yolu ezbere bildiği için hiç sakınmadan, dikkatli davranmaya gerek duymadan ilerliyordu. Devlik çamının önünden geçerek düzlüğü açtı. Tam yanına gelmişti ki burnuna bir koku geldi ve aynı anda onları gördü. Ömründe hiç görmediği beş canlı yaratık hemen önünde bir yerde çömelmiş oturuyordu. Kurt yavrusunun insanla ilk karşılaşmasıydı bu. Ne var ki baş canlı onunla yaklaştığını gördükleri halde ne ayağa fırlamış ne de dişlerini göstererek kırılamışlardı. Hiç kımıldamaksızın korkutucu bir sessizlik içinde oturuyorlardı. Kurt yavrusu da olduğu yere çivilendi kaldı. İçinden bir ses kaçması gerektiğini söylüyordu. Ama aynı zamanda ilk kez yepyeni bir duygu uyanmaya başlamıştı içinde. Tüm benliğini hayranlıkla karışık korkulu bir saygı duygusu sardı. Zayıflığı ve önemsizliğinden doğan bir eziklik içindeydi. Karşısına kendisinden çok daha üstün ve güçlü yaratıklar olduğunu sezinliyordu. Yavru kurt henüz hiç insan görmemiş olmakla birlikte sanki daha önce karşılaşmışçasına bulanık bir tanışıklık duygusu vardı içinde. İnsanın tüm canlıları egemen ve tüm hayvanlardan üstün bir varlık olduğunu anlıyordu. Şimdi insana yalnız kendi gözleriyle bakmıyordu. Gelmiş geçmiş tüm atalarının gözleri de, de görüyordu onu. O gözler ki bütün canlı yaratıkların efendisi olan bu garip iki bacaklı hayvanı binlerce kamp ateşinin çevresindeki çalılıklar arasından karanlıkta kor gibi yanarak seyretmişti. Küçük yavru soya çekimle geçen bir duygunun Kuşaklar boyunca birikmiş deneyimlerin ve yıllardır süregelen savaşımın doğurduğu saygılı bir çekingenliğin büyüleyici bir korkunun etkisindeydi. Bu duygusal miras böyle ufacık bir yavru kurdun kaldıramayacağı kadar ağırdı. Yetişkin bir kurt olsaydı hiç durmaz kaçardı. Ama korkudan kötürümleşmişçe sene, olduğu yerde kaldı. Tıpkı ilk yatalarından birinin insanın yaktığı ateşle sınırken takındığı oysal tavıra benzer bir boyun eğmişlik içinde ezilip büzüldü. Dördüncü ayrım ellerden biri kalktı yanına geldi ona doğru eğildi yavru kurt tor top oldu bilinmeyen güç en sonunda elle tutulabilir bir gerçekliğe dönüşmüş ete bürünerek elini ona doğru uzatıyordu tüyleri dikildi dudakları gerildi minik dişleri ortaya çıktı üzerinde dolaşan el duraksadı adam gülerek bak hele dişleri ne kadar beyaz dedi öteki kızıl kızılderilerde kahkahayla güldüler ve yavruyu tutup kucaklaması için adama söylenmeye başladılar. El yeniden yaklaşmaya başlarken yavrunun içinde karşı duygular çatışıyordu. Bir yandan boyun eğmek isterken öte yandan karşı koymak istiyordu. Sonunda her ikisini de yaptı. Elin kendisine değmesine göz yumdu. Ama hemen ardından karşı koyup dişlerini birdenbire sapladı. Aynı anda suratına yediği bir tokatta kendini yerde buldu. Direnli gücü bütün yitip gitmişti şimdi. Toyluğu ve itaat duygusu ağır bastı. Art ayaklar üstüne çökerek acı acı mızıldanmaya başladı. Ne var ki elini ısırdığı adamın kafası atmıştı bir kez. Bir tokat daha patlattı. Bunun üzerine daha yüksek perdeden bir ağlama tutturdu küçük yavru. Kızılderiler makaraları koyverdi. Eli ısırılan adam bile kahkahalarla gülmekten kendini alamadı. Hayvanın çevresini sarmışlar, zavallıcık can acısı ve öfke içinde ağlarken güle oynaya alay ediyorlardı. Tam bu sırada kulağına gelen bir sesle etkilendi yavru kurt. Kızıl derilerde kulak kabartıp bu sesin neyin sesi olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Oysa küçük yavru işitir işitmez anlamıştı bu sesin ne olduğunu. Bu yüzden utkun bir tavırla son kez uzun bir ağlama çığlığı daha attıktan sonra sustu. Ve korku nedir bilmeyen, yenilgi tanımayan, canlı olarak karşısına ne çıkarsa kılı kıpırdamadan öldüren yırtıcı annesinin gelişini bekledi. Ana kurt hırlaya homurdana koşuyordu. Yavrusunun ciyaklamalarını işitmişti, kurtarmaya geliyordu onu. Hışımla atıldı adamların ortasına. Analık duygusu, kaygısı ve yırtıcı dövüşkenliği adam akıllı çüleden çıkarmıştı hayvanı. Onun böyle koruyucu bir tavır ve çılgınca bir öfke içindeki görünümü yavrunun pek hoşuna gitmişti. Hafiften bir sevinç çığlığı kopararak anasına doğru atılırken adamlar da telaşla bir iki adım geri çekildiler. Ana kurdun tüyleri diken diken olmuştu. Hemen yavrusunun önüne geçti. Boğazından boğuk, korkunç bir homurtu yükseliyordu. Yüzü ikinci bir havayla karma karışık olmuş, burnu ta gözlerinin altına dek buruşmuştu. Dehşet verici bir homurtu kopardı. Kızıl denilerden biri birdenbire "Kiçe!" diye haykırdı. Sesinde şaşkınlık okunuyordu. Anasının bu sesleniş karşısındaki bocalayışı yavru kurtun gözünden kaçmadı. Adam bir kez daha ama bu sefer keskin ve buyurucu bir sesle vardı. "Kiçe!" O zaman yavru kurt anasına baktı ve afalladı. O gözü pek, o korku nedir bilmeyen anası, karın üstüne sürünerek sızlanırcasına mırıltılar çıkarıyor, yaltaklanırcasına kuyruk sallayarak aman diliyordu. Anasının bu davranışına bir anlam veremediği için allak bullak olmuş, düş kuruklığına uğramıştı yavru kurt. İnsanların karşısında duyduğu korku yeniden etkisi altına aldı onu. Ön sezisi yanılmamıştı demek. İnsana boyun eğmekte annesi de doğrulamış oluyordu bunu. Seslenen adam ana kurdun yanına geldi. Eliyle başını okşamaya başlayınca hayvan bütün gevşeyip sindi. İyice yere yapıştı. Isırmaya niyette görünmüyordu hiç. Öbür kızılderiler de yaklaştılar ve dişi kurdu elleriyle okşamaya, yoklamaya başladılar. Kızmak şöyle dursun büyük bir uysallık içinde öylece yatıyordu hayvan. Adamlar çok heyecanlanmıştı. Ağzlarından bir takım garip sesler çıkarıyorlardı. Yavru kurt bu seslerde tehlike belirtisi sayılabilecek bir şey bulamadı. Çünkü annesi arada bir tüylerini dikleştirmesine karşın yine de saygılı bir boyun eğmişlik içindeydi. Kızılderilerden biri şaşılacak ne var bunda diyordu. Anası köpek olmasına köpekti ama babası kurttu. Erkek kardeşim çiftleşme döneminde geceleri ormanda bağda bırakırdı onu. İşte kiçenin babası bu nedenle bir kurttu. İkinci Kızılderili kaçılı bir iki yıl oldu değil mi Gri Kunduz diye sordu. Gri Kunduz kaçmayıp da ne yapacaktı son balığı dili dedi kıtlık vardı. Köpeklere et veremiyorduk. Üçüncü bir derli sözle karıştı. Kurtlarla düşüp kalkmış olsa gerek. Gri kunduz eliyle yavrunun başını okşayarak öyle olmalı dedi. Bu yavru da bunu kanıtlıyor zaten. Yavru kurt elin dokunmasıyla birlikte hemen ırladı. Bunun üzerine el geriye çekilip tokat atmaya hazırlandı. O zaman küçük yavru dişlerini göstermekten vazgeçti ve el kafasını ve sırtını okşarken uslu, uslu yere uzandı. Gri kunduz Kanıtı da ortada işte diye sürdürdü konuşmasını. Belli ki kiçenin yavrusu bu. Ama babası kurttu. Bu yüzden onda köpekten çok kurt kanı var. Dişleri beyaz olduğundan adını beyaz diş koyuyorum. Söylemedi demeyin bakın. Bu köpek benimdir. Madem ki kiçi abim indi, o öldüğüne göre kiçenin yavrusu da benim sayılır. Kendisine bir at takılan küçük yavru yattığı yerden onlara bakıyordu. Adamlar ağızları ile bir süre daha gürültü yaptılar. Derken gri kunduz boynuna asılı bıçağını kınından çıkardı. Çalılıktan bir dal kesti. Beyaz diş dikkatli onu izliyordu. Gri kunduz dalın iki ucunda da birer çentik açtı ve bu çentiklere deri kayışlar bağladı. Kayışlardan birini kiçenin boynuna geçirdi. Öbürünü ise bodur bir çam ağacına doladı. Beyaz diş onların ardı sıra gitti. Annesinin yanına uzandı. Son balığı deli elini uzattı ve yavruyu sırt devirdi. Beyaz diş gırtlağında düğümlenip kalan homurtuyu koyvermemek için kendini zor tuttu. Bu sırada Kiçe kaygalı gözlerle onlara bakıyordu. Sombalığı dili kıvrıt parmaklarıyla beyaz dişin karnını gıdıklıyor, bir sağ bir sola devirerek oynuyordu. Böyle sırt üstü yatıp bacakları havaya dikmek gülünç olduğu kadar çirkin geliyordu küçük yavruya. Ayrıca büyük bir zavallılık sayıyordu bunu. İçinden derin bir isyan dalgası yükseldi. Ne var ki kendini korumak için elinden bir şey gelmiyordu. Beyaz diş kötülük yapmaya kalksa bile adama karşı koyamayacağını kesinlikle biliyordu. Dört ayağı da havaya dikilirken nasıl olurdu yerinden fırlayabilirdi. İster istemez boyun eğip korkusunu bastırmaya çalıştı. Yavaşça hırıldamakla yetindi yalnızca. Bu rıltılara engel olamıyordu bir türlü. Ama adam kızmamış, tokat atmaya kalkmamıştı. İşin tuhafı bir yandan öbür yana yuvarlanırken beyaz dişin içi bir hoş oluyordu. Anlaşılmaz bir duyguydu bu. Parmaklar tüylerini usul usul terazlayıp okşarken hırıltıyı kesti. Adam kulaklarının arkasını tatlı tatlı kaşıyınca duyduğu hoşlanma hissi daha da arttı. Adam son bir kez daha okşayıp kaşıdıktan sonra beyaz dışı bıraktı. Hayvanın içinde korkudan eser kalmamıştı artık. İnsanlarla şu kalktıkça daha nice nice korkulara kapılacaktı dilerdi. Ama daha şimdiden anlamıştı ki insanlarla kendi arasında korkusuzca bir dostluk bağı kurabilirdi. Beyaz diş az sonra bir takım garip seslerin yaklaştığını işitti. Bunlar insanların ağzından çıkan gürültülerdi. Çok geçmeden kabilenin geri kalan bölümü uzunca bir yürüyüş kolu halinde ortaya çıktı. Kadın erkek, çoluk çocuk, 40 kişilik bir kalabalıktı bu. Hepsi de sırtlarında kan pötebelilerini taşıyorlardı. Çok sayıda köpek de bulunuyordu aralarında. Yetişkin olan köpeklerden kimilerinin sırtına ağırlıkları 20-25 kiloyu bulan yükler vurulmuştu. Beyaz diş o zamana dek köpek görmüş değildi hiç ama daha görür görmez onların bir takım farklılıklar dışında az çok kendi cinsinden olduklarını anlamıştı. Gerçekten de ana kurtta yavrusunun gördüklerinde saldırıya geçmelerine bakılırsa kurttan farklı bir yanları yoktu. Beyaz dişin tüyleri kabardı ağızlarını birkaç açarak üzerine üşüşen köpeklere hırlayarak dişlemeye çalıştı. Ama kendini bir anda yerde buldu. Köpeklerin ayakları altında yuvarlanıyor, vücudunda birçok keskin dişin battığını duyuyordu. O da köpeklerin bacaklarını ve karınlarını sıyıyordu. Bir yaygara ve kızılca kıyamettir kopuyordu ortalıkta. Dövüşürken kendisini kurtarmak için canını dişine takan çenin humurtularını, insanların bağırtılarını, patküt vücutlara inen sope seslerini ve dayak yiyen köpeklerin acı acı havlamalarını işitiyordu. Bir iki dakika sonra yeniden ayağa kalktı. Şimdi insanların taş atarak, sopa vurarak köpekleri kovalayışlarını, kan kardeşi olmasalar bile kardeş sayılabilecek bir cinsten olan köpeklerin yırtıcı işlerinden kendilerini nasıl koruduklarını görebiliyordu. Kafasında adalet konusunda açık seçik bir kavram olmamakla birlikte kendine özgü bir anlayışla insanın bir takım yasalar koyan ve bu yasaları uygulayan bir yaratık olduğunu seziyordu. Aynı zamanda bu yasayı uygularken başvurdukları gücede hayran kaldı. Şimdiye dek tanıdığı yaratıkların tam tersine onlar ne ısırıyor ne de tırmalıyorlardı. Güçlerini uygularken bulruklarına boyun eğen cansız nesnelerden yararlanıyorlardı. Bu garip yaratıklar sopa, taş gibi cansız varlıkları, sıkı canlı varlıklar mışrasına havada uçuruyor ve böylelikle de köpeklerin canını yakabiliyordu. Anlaşılmaz bir güçtü bu, olağanüstü bir şeydi. Tanrısal bir yanı vardı bu gücün. Hiç kuşkusuz tanrılar konusunda hiçbir bilgisi yoktu beyaz dişin. Onun için ancak ve ancak açıklamasını yapamadığı bir takım olaylar ve yaratıklar vardı. Bunlar üzerinde yalnızca tahminler yürütebilirdi. Ne var ki insanoğlu karşısında duyduğu korkulu şaşkınlık, insanın bir dağ tepesinden elleriyle yeryüzüne yıldırımlar yağdıran tanrısal bir yaratık karşısında duyacağı korkulu şaşkınlığa çok benziyordu. Son köpekte kovulmuştu artık. Kulak tırmalayıcı şamata yatıştı. Beyaz diş bir yandan yaralarını yalıyor, bir yandan da köpek sürünlüsünün vahşetiyle yüz yüze geldiği bu ilk karşılaşmayı düşünüyordu. Kendi türünün yalnızca tek göz, annesi ve kendinden oluştuğunu sanıyordu. Bu türün başkalarını da kapsayabileceği aklının ucundan bile geçmemişti hiç. Kendi başlarına özgün bir tür olduğunu sanıyordu. Oysa şimdi birdenbire kendi soyuna benzeyen birçok yaratık çıkıyordu karşısına. On daha görür görmez üzerine saldırıp öldürmeye kalkan soydaşlarını içerledi. Kendinden çok daha üstün bir yaratık olan insanoğlu tarafından kız kıvrak bağlı tutulan annesi için derin bir üzüntü duydu. Tuzak ve tutsaklık gibi şeyler başından geçmemiş olmasına karşın bunun hiç de hoş bir şey olmadığını seziyordu. Özgürce gezip tozmak, hoplayıp sıplamak, canının çektiği yerde yatıp kalkmak kanında vardı onun. Ona atalarından geçmişti bütün bunlar. Oysa şimdi gönlünce yaşamasına engel olunuyordu. Annesi bağlı olduğu sopanın el verdiği ölçüde özgürdü. Annesinin yanından ayrılamadığı için iste istemez kendisi de zorunlu bir tutsaklığa düşmüş oluyordu. Hiç ama hiç uçuna gitmiyordu bu durum. Kabıyla yeniden yola çıktığı zaman ufak tefek bir insan oğlunun sopayı tutarak kişiyi tutsak gibi ardı sıra götürmesi gururuna dokunuyordu. Kendisi de onların ardı sıra yola düşmüştü. Ama bu yeni serüven onu iyiden iyiye kaygalandırır olmuştu. Dere boyunca yol alıp Beyaz Diş'in adım atmayı hiç göze alamadığı kadar uzaklara gittiler ve gele gele derenin Makya Irmağı'na döküldüğü çatal ağzına geldiler. Burası balık kurutmak için dikilmiş direkler bulunan bir yerdi. Kızıl Deriler burada kamp kurdular. Beyaz Diş ilgi ve hayranlıkla göz gezdirdi çevreye. İnsanoğlunun üstünlüğüne gittikçe daha iyi anlıyor, ona karşı duyduğu saygı daha da artıyordu. Şu keskin dişli yırtıcı köpekleri nasıl da yola getirmişlerdi. Ama cansız varlıklar üzerinde kurdukları egemenliği çok daha önemli buluyordu. Cansız varlıkları harekete geçiriyor, dünyanın görünümünü değişikliğe uğratabiliyorlardı. Bu durum şaşkınlıktan şaşkınlığa düşürüyordu küçük yavruyu. Sopaları ve taşları uzaklara savurabilen bu garip yaratıkların uzun uzun direkler birbirine çatıp iskeleler kurduklarını fark etti. Sonra üzerlerinin derilerle ve bezlerle örtülüp birer çadıra dönüştüklerini gördü. İşte o zaman şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kaldı. Hele biri vardı ki onu müthiş etkilemişti büyüklüğüyle. Birdenbire çevresinin kuşatı veren koskocaman canavarlar arasında kaldığını sandı. Göz alabildiğini tüm alanı baştan başa kaplamışlardı. Bu garip nesneler karşısında büyük bir korku düştü yüreğine. Ürkünç görünüşleriyle rüzgarda ağır ağır dalgalandıkları zaman olduğu yere korkuyla siniyor, üzerine saldıracak olurlarsa bir sıçrayışta kaçabilmek için tetikte duruyordu. Ama çadırların verdiği korkuyu kısa sürede attı üzerinden. Kadınlar ve çocuklar başlarına hiçbir şey gelmeksizin sabah sağlam girip çıkıyorlardı bu çadırlara. Köpeklerin bile ikide bir içeri dalmaya kalktıklarını ama küfürlerle ve taşlarla kovalandıklarını görüyordu. Kiçenin yanından ayrıldı ve kendisine en yakın olan çadıra doğru usul usul yaklaştı. Garip bir dürtü onu baştan çıkarıyor, görmek, deneymek, anlamak istiyordu. Kendisini çadıra ulaştıran son adımlarını büyük bir sakınganlıkla attı. O gün başından geçen olaylar bilinmeyen güce karşı her an tetikte durmayı öğretmişti. Burnuyla çadıra hafifçe dokundu. Bir süre bekledi. Hiçbir şey olmamıştı. Bunun üzerine insanların kokusu silmiş olan bu garip bezi kokladı. Dişleriyle ısılıp çekeledi. Yine hiçbir şey olmamış çadır bezi hafifçe dalgalanmıştı yalnızca. Bu kez daha güçlü asıldı. O zaman daha büyük bir dalgalanma oldu. Bu oyunu bir kez daha yineledi ve bu kez tüm çadırı baştan aşağı sarsacak biçimde salladı. O zaman içeriden keskin bir kadın bağıtısı yükseldi. Beyaz diş tabanları hemen yağladı ve soluğu kiçenin yanında aldı. Ama bu denemeden sonra korkunç görünümlü kocaman çadırlardan korkmadı artık. Çok geçmeden yine sıvıştı anasının yanından. Kiçe yere çakılı bir kazağa bağlı olduğundan ardı sıra gelemiyordu. Beyaz dişten az daha iri ve yaşlıcı olan bir köpek yavrusu, çıkarmak niyetli üzerine doğru yürüdü. Beyaz Diş sonraları bu köpeğin adının Liplip Lip olduğunu öğrenecekti. Liplip, Lip, öbür köpek yavrularıyla ile dalaşa hırlaşa kısa zamanda usta bir kavgacı olup çıkmıştı. Beyaz Diş'in cinsindendi. Ve ufak tefek olduğu için ilk bakışta pek tehlikeli görünmüyordu. Beyaz Diş onu dostça karşılamaya karar verdi. Ama köpek yavrusu bacaklarını gere gere üzerine yürüyüp diş bilemeye başlayınca o da bacakları üzerinde dikleşip dişlerini gösterdi. İkisinin de tüyleri dindik olmuştu. Hırlaya homurdana birbirlerinin çevresinde dönmeye başladılar. Beyaz diş birkaç dakika süren bu durumu eğlenceli bir oyun saymaya başlamıştı artık. Ama liplip lip, lip şaşılası bir çeviklikle ansızın saldırıp dişlerini düşmanın etine sapladı. Ve aynı çabuklukla geri çekildi. Bu saldırı daha önce vaşağın kemiğine kadar açtığı yere rastlamıştı. Beyaz diş şaşkınlık ve acıyla çığlığı bastı. Hemen öfkeyle karşı saldırıya geçip hırsla ısırdı Lip Lip'i. Ne var ki Lip Lip ömrü kafta geçmiş nice nice kavgalar görüp geçirmişti. Kampın yabancısı olan bu hayvana keskin dişlerini beş altı kez sapladı. Postun pahalı olduğunu gören beyaz diş inleye mızıldana anasının yanına kaçtı. İleride Lip, Lip yapacağı sayısız kavganın ilki oluyordu bu. İkisi de mayalarındaki olanca yırtıcılıkla birbirine düşman kesilmişti. Ve her zaman kıyasıya bir ölüm kalım savaşına tutuşacaklardı. Kiçe yaralarını yalayarak beyaz dişi yatıştırmaya çalışıyor, yanından ayrılmamasını istiyordu ondan. Ama beyaz dişin için öyle bir merak kemiriyordu ki dayanamayıp birkaç dakika sonra yeni bir serüvene atıldı. Bu kez gri kunduzla karşılaştı. Yere çömelmiş, önündeki kuru çalı çırpı yanına sopayla bir şeyler yapıyordu. Beyaz diş yanına sokuldu ve ona bakmaya başladı. Gri kunduz ağzı ile bir takım sesler çıkarıyor, ama bu seslerde herhangi bir tehlike havası sezmeyen beyaz diş sokuldukça sokuluyordu. Kadınlar ve çocuklar durmadan çalı çırpı getirip gri kunduzun önüne yayıyorlardı. Beyaz diş öylesine yaklaşmıştı ki gri kunduzun dizine değiyordu. Merakından dokunduğu bu yarının o korkunç insanlardan biri olduğunu bile unutmuş gitmişti. Derken gri kunduzun elindeki sopayla çığlı çırpıların arasında birdenbire sisi andıran garip bir şeyin yükseldiğini gördü. Hemen ardında döne döne yükselen güneş rengi büklüm büklüm bir şey daha belirdi. Beyaz diş ateşinin ne olduğundan habersizdi. Dünyadaki ilk günlerinde mağara ağzındaki ışık onu nasıl kendisine doğru çekmişse bu ateş de şimdi yine öyle çekiyordu. Sürünürcesine yürüyerek ateşe doğru bir iki adım yaklaştı. Bu sırada gri kunduzun kıs kıs güldüğünü işitiyordu. Ama bu seste ürkütücü bir şey yoktu. Burnunu aleve değdirirken aynı anda dilini de uzattı. İnme inmişçesine bir sıra öylece kala kaldı. Sopaların ve çalı şırpıların arasında saklanan o güneş rengi bilinmeyen güç ansızın burnunu vermişti sanki. Bir sıçrayışta kendini geri attı. Neye uğradığını anlayamamıştı. Ağlamakta iniltiler koyvermeye başladı. Kiçe yavrusunun ağlayıp sızlandığını işitince bağlı olduğu sopanın elverdiği ölçüde ileri atıldı. Ama yavrusunun imdadına koşamadığı için homur homur homurdandı. Öfkeden kudurmuştu adeta. Bu sırada gri kunduz kasıklarını tuta, tuta kahkahalarla gülüyordu. Olan biteni kabilenin öteki üyelerine anlatınca onlar da katıla katıla gülmeye başladılar. Zavallı beyaz dişli hemen oracığa oturmuş insanlar arasında acınası bir yalnızlık içinde acı acı ağlayıp duruyordu. Acının böylesini ömründe tatmış değildi hiç. Gri kunduzun elleri arasından çıkan o güneş renkte canlı şey burnunu ve dilini yakıp kavurmuştu. Uzun uzun ağladı. Her karışında insanlar ona bakıp kahkahayı basıyorlardı. Acısını dindirmek için burnunu yalıyor ama o zaman da dili acımaya başlıyordu. Çaresizliği ile birlikte umutsuzluğu da artıyor, daha yüksek sesle çığlık çığlığa ağlamaya devam ediyordu. Neden sonra içini bir utanç bürüdü? Kahkahaların ne demek olduğunu anlamıştı. Öbür hayvanların alaya alındıklarını nasıl sezdiklerini bilmiyordu beyaz diş ama insanlara alay konusu olduğu için utanç duyuyordu. Ateşten yandığı için değil onurunda büyük bir yara açan kahkahalardan kaçtı ve sopasının ucunda çılgınca bir öfkeyle çırpınan kiçenin yeryüzünde ona acıyan tek yaratık olan anasının yanına sığındı. Ortalık karardı, gece oldu. Beyaz diş anasının yanına sokulmuş yatıyordu. Burnu ve dili hala acıyordu ama yüreğinde çok daha buruk bir acı vardı. Yuvasını özlemişti. İçinde bir boşluk duyuyor, ırmak kıyısındaki mağaranın huzur verici dinginliğine bir an önce kavuşmaya can atıyordu. Hareketli bir hayhuy vardı çevresinde şimdi. Kadın erkek, çoluk çocuk, rahatsız edici, gürültücü bir insan kalabalığınca sarılmıştı. Ayrıca durmadan kavga edip dalaşan, ortalığı velveliye veren yaygarıcı köpekler vardı. O sessiz, dingin, huzur verici yaşantı geçmişte kalmıştı artık. Buranın havasında bile kımıl kımıl bir gürültü vardı. Sürekli bir vızıltı, uğultu işitiyordu. Sesler inişli çıkışlı tonlarla alçalıp yükseliyor, bir türlü dinmek bilmeyen bu gürültü sinirlerini alabildiğine geliyor, her an kötü bir şeylerin olacağı kaygısına kapılarak huzuru kaçıyordu. Kampta aşağı yukarı dolaşan, oraya buraya gidip gelen insanoğlunu dikkatle gözledi. İnsanlar da kendilerinden üstün tanrısal yaratıklara, beyaz dişin şu anda kendilerine baktığı gözle bakarlardı herhalde. Beyaz dişin gözünde insanlar gerçekten de Tanrı gibi üstün yaratıklardı. Tanrılar insanların gözünde nasıl olağanüstü ise, insanoğlu da beyaz dişin gözünde öylesine olağanüstü ve mucizeler yaratan bir yaratıktı. İnsanoğlu her şey üzerinde egemenlik kuran, bir takım bilinmeyen gizemli güçleri olan, canlı cansız her şeye söz geçiren, istediği şeyi hareket ettiren, hareket eden şeyleri buyruğu altına alan, değneklerden ve çalı çırpıdan can yakıcı bir yaşam yaratan güçlü bir yaratıktı. Ateş yakıcı bir varlıktı o. Tanrıydı insanoğlu. Kölelik Beyaz Diş her geçen gün yeni yeni deneyimler kazanıyordu. Kiçe bağlı olduğu yerde otura dursun, o kampı baştan aşağı gezip tozuyor, çevresindeki şeyleri ilgiyle inceliyor, yeni bilgiler ediniyordu. Kısa zamanda öğrenmişti insanoğlunun huyunu, suyunu. Onlara ayak uydurabiliyordu artık. Ama onlara alıştıkça insanoğluna duyduğu saygı azalmak şöyle dursun daha da pekişiyor... Üstünlüklerini daha iyi anlıyordu. Onları tanıdıkça, gizemli güçlerine tanık oldukça büsbütün tanrılaşıyorlardı gözünde. İnsanoğlu kendi yarattığı tanrıların yıkılıp yok olduğunu görüp oraya bilir. Oysa insanoğlunun ayağı dibine gelen bir kurt ya da vahşi bir köpek böyle bir felaketi asla tatmaz. Çünkü onların tanrıları insanlarınki gibi bulanık imgelerin ürünü değildir. İnsanların tanrıları elle tutulamayan, gözle görülemeyen, kurulan düşlerin bulanık sisleri arasında gerçek mi değil mi anlaşılamayan, iyiliğin ve gücün belirsiz bir hayaliydi. Oysa bir kurt ya da yabani bir köpek ateş yakan tanrılarına ilk kez yaklaştıklarında karşılarındaki bu üstün yaratığın tüm dünyayı avucunun içine aldığını, öbür canlıların yaşayıp yaşamama yazgılarını elinde tutan somut bir varlık olduğunu gördüler. Böyle bir tanrıya inanmak için imana gerek yoktu. Gerçek olanca açıklığıyla ortadaydı zaten. Ondan uzaklaşmak olanaksızdı. Oracıkta iki bacağı üzerinde, ellerinde sopalarıyla duruyorlardı işte. Hırslı, kanlı, canlı, kimi zaman öfkeyle kimi zaman sevecen. Ama her zaman büyük, güçlü, gizemli, elle tutulur etli yaratıklardı. Öbür hayvanların etinden pek bir farkı yoktu bu etin. Parçalanıp kanayabiliyordu ve tadı güzeldi. Beyaz diş bu gerçeği kavramıştı. İnsanoğlunun elinden kaçamayacağını anlıyordu. Bu tanrılar daha ilk seslenişlerinde nasıl ki kiçeğe hemen söz dinleyip boyun eğmişse kendisi de itaat etmeyi hemen öğrendi. Kendisini istedikleri gibi davranmalarına göz yumdu. Yolu üzerine çıktıklarında hemen kıyıya çekildi, yanlarına çağırdıklarında hemen koşup gitti. Tehditler savurup azarladıklarında olduğu yerde büzülüp tortap oldu. Hoş diye kovduklarında da çabucak kaçıp gitti. Çünkü her isteğin ardında dediğini zorla yaptıran bir kuvvet bulunuyordu. Bu güç kendini tokat, sopa, taş ve kamçı ile can yakarak gösteriyordu. İyi biliyordu bunu. Tüm köpekler gibi o da insanoğlunun malıydı. İnsanoğlu yat dediğinde yatacak, kalk dediğinde kalkacaktı. Şunu çabucak kavradı. İnsanlar onu ister tekme tokat döver, ister okşar severdi. Vahşi ve özgür yaratılışının geleneklerine taban taban zıt düşen bu gerçekleri ister istemez katlandı. Onlara boyun eğdi. Hoşlanmadığı halde sineye çektiği bu gerçekleri zamanla kabullendi. Dahası bundan hoşlanmaya bile başladı. Yazgısını insanoğlunun eline teslim etmekle yaşamak için zorunlu gereksinimlerin sağlanma sorumluluğunu da karşısındakilere yüklemiş oluyordu. Bir tür alışverişti bu. Çünkü tek başına nedenip durmaktansa... Sırtını insanoğluna dayamak, yaşamayı kolaylaştırıyordu. Ama bütün bunlar, yani kendisini insanoğluna bedenen ve ruhen teslim edişi bir gün içinde olmamıştı. Vahşetin mallerinde dolaşan kalıtımını ve ormanın anılarını öyle ha deyince aklından silip atamazdı. Bazı günler ormanın kıyısına dek gidiyor, ta uzaklardan kendisine seslenen çağrıya kulak kabarttığı oluyordu. Böyle günlerde büyük bir huzursuzluğa ve derin bir üzüntüye kapılarak geri dönüyor... Kocanın yanına sığınıp acı acı ağlıyor. Anası da meraklı bir sevecenlikle yavrusunun yüzünü yalıyordu. Kampın adetlerini kısa zamanda öğrendi. Et ya da balık dağıtıldığı zamanlarda yaşlı köpeklerin nedenli aç gözü ve bencil olduklarını gördü. İnsanoğullarını tanıdı. Erkekler daha hak Çocuklar acımasızdı. Tadınlarsa ara sıra önüne bir parça kemik ya da et atacak kadar sevecen olabiliyorlardı. Yavru köpeklerin analarıyla başından geçen bir iki üzücü serüvenden sonra, elden geldiğince gözlerine batmamayı ve yollar üzerine çıkmamayı daha akıllıca buldu. Ne var ki liplip Lip bela kesilmişti başına. Daha iri yapılı ve daha güçlü olan liplip, Lip kancayı takmıştı bir kez. Beyaz dişe gelince düşmanlığı haddini bildirmek için canla başla çabalıyor, ama dövüşlerden her zaman yenik çıkıyordu. Başa çıkılamayacak kadar iriydi liplip. Lip. Anasının yanından ne zaman birazcık ayrılacak olsa bu kabadayı hemen boy gösteriyor, hırlayarak kuyruğuna takılıyor ve eğer görünürde kimseler yoksa hemen saldırıya geçip her seferinde yenenin kendisi olduğu kavgalara zorluyordu onu. Bu durum çok eğlendiriyordu Lip Lip'i. Onun en büyük zevki beyaz dişin en derin acısı demek oluyordu. Ne var ki beyaz diş bu durum karşısında asla yılgınlığa kapılmadı. Habire yenilmesine ve bu yenilgilerin epeyce pahalıya patlamasına karşın cesarete kırılmadı. Ama sonra kötü huylu, hırçın bir hayvan olup çıktı. Vahşilik yaratılışında vardı zaten. Bu bir türlü durdurak bilmeyen dalaşmaların etkisiyle büsbütün vahşileşti. Küçük bir yavru olmanın verdiği sıcakkanlı ve oyuncu yanını hemen hemen hiç gösteremedi. Kamptaki öbür köpek yavrularıyla oynama fırsatı bulamıyordu. Lip Lip hiçbir zaman göz yummıyordu buna. Beyaz dişi ne zaman öbür yavruların yanına sakılacak olsa, Lip Lip hemen üzerine saldırıyor, oradan kaçırınca edek dövüşüyordu. Bu vurdalı kırdılı yaşantı sonucu yavru olmanın gerektirdiği nitelikleri yitirdi beyaz diş. Yaşın oranla daha olgundu şimdi. Oyun yoluyla enerjisini ortaya koyma fırsatı bulamadı. Bunun yerine her konuda kafa yorup düşünsel yeteneklerini geliştirmeye başladı. Gel zaman git zaman iyiden iyiye kurnaz, düzenbaz bir hayvan oldu. Bu zaman olduğu için akla hayale gelmedi ki tasarlayabiliyordu. Kamptaki köpekleri yiyecek dağıtılırken payına düşen eti ya da balığı her zaman tam olarak alamıyordu. Bu yüzden zamanla kızılderili kadınları canından bezdiren usta bir hırsız olup çıktı. Karnını doyurmak için yiyecek bulması gerekiyordu ve bu konuda hayli becerikliydi. Her yere dalıp çıkarak burnunu her şeye sokuyor, kampın bütün girdisini çıktısını öğreniyor, olup bitenler karşısında gözün dört açıyor, her şeye kulak kesiliyor. Böylelikle de çıkarlarını titizlikle gözetmek ve kendisine dünya izlinden eden düşmanlarından kurtulmak için çıkış yolları bulmasını öğreniyordu. Bu düşmanlığın ilk günlerinde ustaca bir tuzak kurarak öç almanın zevkini tattı. Kiche kurtlarla düşüp kalkarken nasıl ki köpekleri ayartıp kamptan uzaklaştırmış, onları ölüme sürüklemişse beyaz diş de öyle yaptı. Liplipe kışkırtıp anasının amansız dişlerinin yanına doğru sürükledi. Sözde liplipten korkup kaçıyormuş gibi yaparak bir o çadırın bir bu çadırın içine dalıp çıkıyor, çevrelerinde dolaşıyor, zikzaklı bir yol izliyordu. Yeşit'i olan öbür köpeklere ve liplipe oranla çok daha hızlı bir koşucuydu. Ama bu kez bile bile hızını ayarlıyor, kendisini kovalayan düşmanın hemen bir iki adım önünden koşuyordu. Kurbanına böylesine yakın olmaktan coşan ve ''Hay yetiştim hay yetişiyorum'' derken ihtiyatı elden iyice bırakan liplip Lip, bunu anladığında çok geçti. Olan olmuştu artık. Çadırlardan birinin çevresinde keskin bir dönüş yaparken birden biri düşmüş ve, ve kendini sopanın ucuna bağlı kiçenin kucağında bulmuştu. Şaşkınca havladı. Daha niye uğradığını anlamaya kalmadan ana kurt dişleriyle çoktan kavramıştı bile onu. Bağlı olmasına karşın Kiçe, ağına düşen kurbanını bırakmıyordu. Lip, -lip durmadan ısırarak yerden yere vuruyor, pençesinden kaçmasın diye de ayaklarından kıskıvrak tutuyordu. Lip lip neden sonra Kiçe'nin pençesinden kurtulduğunda karnivan içinde kalmıştı. Yalnız bedeni değil gururu da yaralanmıştı. Köşk köşk gidip bir kıyıya çekildi. Isırık izlerinin bulunduğu kısımlarda tüyleri yolunmuştu. Art üstüne oturdu ve acı acı ulumaya başladı. Ama ağzını henüz açmamıştı ki beyaz diş bir koşuda gelip üstüne atıldı ve dişlerini art geçirdi. Lip gururu kırılmıştı bir kez. Karşı koyma isteği yok olmuştu. Kalıbından utanmadan kuyruğunu kısıp tabanları yağladı. Ama beyaz diş peşini bırakmadı. Ta sahibinin çadırına varıncaya dek ardından koşup rahat vermedi. Buraya geldiklerinde kadınlar liplipin imdadına koştu ve gözü dönmüş bir halde saldıran beyaz dişi taşa tutarak oradan kovdular. Günlerden bir gün gri kunduz kiçenin iplerini çözüp onu salıverdi. Artık kaçmayacağına emindi. Beyaz diş annesinin özgürlüğüne kavuşmasından büyük bir sevinç duydu. Peşinden ayrılmadığı annesiyle birlikte neşe içinde kampı baştan aşağı dolaşıyor böylelikle de sataşmak için liplip'e fırsat vermemiş oluyordu. Beyaz dişin bacaklarını geri geri yürüyerek kendisine meydan okuyuşunu görmezlikten geliyordu dip, dip O kadar aptal değildi, gün ola harman ola, nasılsa onu tek başınayken kıstırıp öcünü alırdı. O zamanla dek sıkacaktı dişini. Aynı gün ana oğul kampın yanı başındaki ormanın kıyısında gezintiye çıktılar. Beyaz diş annesini adım adım ormanın içlerine sürüklemeye çalışıyordu. Irmak dünyaya gözünü açtığı mağara, bütün bunlar yavru kurdu çekiyor... ''Annesini kendisiyle birlikte götürmek istiyordu.'' ''Kiçe durunca o bir iki adım koşup duruyor, arkasına bakıyor, annesini kandırmaya çalışıyordu.'' ''Kiçe yerinde hiç oracıkta öylece durunca, beyaz dişi yalvarırcasına mızıldanıyor ve sıçraya zıplaya çalılıkların arasına dalıp çıkıyor, sonra yine yerinden kıpırdamayan annesinin yanına gelerek ağzını burnunu yalıyor ve yeni atılıyor, sabırsızlıkla, büyük bir sinir gerginliğiyle dönüp arkasına bakıyordu.'' Sonunda kiçe başını çevirip kampa bakmaya başlayınca beyaz diş yavaş yavaş yatıştı ve annesinin isteğine boyun eğdi. Yavrusuna ormandan gelen çağrıyı kiçe de duyuyordu ama duyduğu başka bir çağrı insanoğlunun ve ateşin güçlü çağrısı daha baskın çıkıyordu. Yalnızca vahşi köpeklerin ve kurtların karşılık verebileceği bir çağrıydı bu. Sonunda kiçe döndü ve ağır ağır kampın yolunu tuttu. Bağlı olduğu sopanın o elle tutulur zorlayıcı etkisinden çok kampın çekiciliği yöneltmişti onu böyle davranmaya. Gözle görünmeyen bir takım gizemli tanrılar sanki onu kıskıvrak yakalamışlar da bırakmıyorlardı. Beyaz diş annesinin geri döndüğünü görünce içi kana alayarak bir huş ağacının dibine çöktü. Ormanın havası çan kokularıyla yüklüydü. Bu kokular köleliğinden önceki eski özgür yaşantısını anımsatıyordu ona. Ne var ki daha küçücük bir yavruydu. Her şeyi anasına bağlıydı. Öyle ki bu bağlar insanların istencinden ya da ormandaki özgürlük çağrısından bile daha güçlüydü. Şimdiye dek tıtacık yaşamının her anında annesine muhtaç olmuştu. Ama bağımsızlığın tadına varacağı günler de gelecekti kuşkusuz. Bu yüzden doğrulup ayağa kalktı ve üzüntü içinde kampa doğru ilerlemeye başladı. Zaman zaman duraklıyor, ormanın derinliklerinden gelen çağrıya kulak verdikten sonra acıklı bir inimsi koparıyordu. Ormanda ananın yavrusuna baktığı süre kısadır. İnsanoğlunun eline düştükten sonra bu süre kimi zaman daha da kısalır. İşte beyaz işte ana kucağında uzun süre barınamadı. Üç kartal Mackenzie Irmağı boyunca büyük esir gölüne doğru yola çıkacağı zaman gri kunduzdan alacağını istedi. Bu alacak bir parça kırmızı bez, bir ayı postu... Yirmi fişek bir de kiçeden oluşuyordu. Üç kartal alacağını aldıktan sonra kiçeyi de sandalına bindirip yola çıkacağı sırada beyaz diş bunu gördü. Hemen ardına takılıp anasıyla birlikte gitmek istedi. Ama üç kartalın attığı tokatta kendini yerde buldu. Sandal kıydın açıldı. Beyaz diş hiç beklemeden kendini suya attı. Ve geri dönmesi için barbar bağıran kunduzu aldırmaksızın sandalın sıra yüzmeye başladı. Anasını yitirmenin düşüncesi bile onu öyle bir dehşete düşürmüştü ki Tanrı saydığı insanoğlunun buyruğu bile vızgeliyordu ona. Ama Tanrılar sözlerinin dinlenilmesine, buyruklarına anında boyun eğilmesine alışıktılar. Öfkelenen gri kunduz beyaz dişi yakalamak için sandalını atladığı gibi ardına takıldı. Yetişir yetişmez beyaz dişi ensesinden kaptı, dışarı çekti. Yavruyu bir sürü havada tutup öbür eliyle patküt tokatlamaya başladı. Eli de epey ağrıdı. Okkalı tokatlar birbiri ardından yavrunun suratına iniyor ve canını fena halde yakıyordu. Beyaz diş inen her tokatla birlikte ayarı bozulmuş bir sarkaç gibi sağa sola savruluyordu. Çelişik duygular çarpışmaya başlamıştı içinde. İlkini afalladı. Sonra bir an için korkuya kapıldı. Bağırmaya başladı. Derken ani bir öfke bürüdü yüreğini. Kızgın tanrının yüzüne karşı hiç korkmadan dişlerini gösterip hırladı. Ama bu hırıltıya içtince öfkeli Tanrı bütün köpürdü ve daha okkalı tokatlar atmaya başladı. Gri kunduz vurdukça vuruyor, beyaz dişi hırladıkça hırlıyordu. Hiç kuşkusuz bu böyle sürüp gidemezdi. İkisinden birinin pes etmesi gerekiyordu ve bu da elbette ki beyaz diş olmalıydı. İçini yeniden bir korku bürüdü. Çünkü dayan tadını bir insanın elinden ilk kez satıyordu. Gerçi o güne dek birkaç kez taş ve sopa yemişti ama onlar bu dayan yanında hiç kalırdı. Umutsuzluğa kapılıp can acısıyla çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Her tokat içinde çığlığı basıyordu. Bir, iki derken can kaygısına düştü. Tokatların düzenine uymayan bir süreklilikle avaz avaz ağlamaya başladı. Gri kulmuz neden sonra dayağı kesti? Beyaz diş adamın elinde öylece sallanarak sarkıyor ve hala ağlıyordu. Boyun eğme belirtisi olan bu iniltiler, Garil Kunduz'u yatıştırmış olmalıydı ki, Kendi kendine ırmağın aşağısını sürüklenmekte olan sandalın, Bir tarafına onu. Sonra sandalı döndürmek için kürekleri kavradı. Ama bu arada, Ayağının altında dolaşan yavruyu, Ayağıyla sertçe yana itti. İşte o anda, Beyaz dişin özgürlük damarı kabardı, Ve ağzını açtı gibi, Dişlerine Garil Kunduz'un makosenini ayağına geçiriverdi. Bunun üzerine, Öyle bir dayak geldi ki, bunun yanında az öncekinin lafı bile olmazdı. Gri kunduz öfkeden kudurmuştu sanki. Beyaz dişin korkusu da son halini bulmuştu. Efendisi onu döverken deminki gibi yalnızca elini değil sandalın tahta küreğini de kullanıyordu. Dayağın sonunda bir kıyıya fırlatıldığında beyaz dişin iler tutar yanı kalmamıştı. Tepeden tırnağı yere bere içindeydi vücudu. Gri kunduz salt ne gibi bir tepki göstereceğini anlamak için tutup ayağıyla bile bile bir sekme daha attı. Ama bu kez ayağına saldırmaya kalkmadı hayvan. İyi bir ders olmuştu bu ona. Ne olursa olsun bir tane olan efendisini ısırmaya hakkı olmadığı dank etmişti kafasına. Efendisinin vücudu kutsaldı. Kendisinden üstün olan bu varlığı dişleriyle yaralamak yanlıştı. Büyük bir suç işlemişti. Böylesine bir suç hoskeriyle karşılanmadığı gibi cezasız da kalamazdı. Sandal kıyıya yanaştığı zaman beyaz dişi kımıldamadan yattığı yerde inildiyor... Efendisinin vereceği buyruğu bekliyordu. Gri kunduz belli ki onun kıyıya çıkmasını istiyor, onu tutup kıyıya fırlattı. Yeri sertçe düşünce zaten yara biri içinde olan vücudu yeniden sızlamaya başladı. Mızıldanarak titreye, sallana ayağa kalktı. Ama tam o sırada uzaktan bütün olup bitenleri görmüş olan ve fırsat kollayan liplip hemen düşmanın üzerine atıldı. Onu yere yakıp dişlemeye başladı. Beyaz diş karşı koyamayacak kadar bitkindi. Eğer gri kunduz imdadına koşup da dip bir tekmede ta öteye fırlatmasaydı, yavrunun hali haraptı. İnsanoğlunun adaleti buydu işte. Beyaz diş o zavallı durumuna karşın içinde bir gönül borcu duydu efendisine. Gri kunduzun ardına takılarak uslu uslu ve topallaya topallaya ilerledi. Köyün içinden geçip çadıra geldi. Bu olay beyaz dişin kulağına köpe oldu. Ceza verme hakkının yalnızca insan tanrılarının elinde olduğunu... Bu hakkın kendilerinden daha güçsüz yaratıklarca kullanılmasına izin verilmediğini böylece öğrenmiş oldu. O gece ortalıkta çıt çıkmıyordu. Beyaz diş kara kara annesini düşünmeye başladı. Bu sessiz sedasız yaz bir ara yüksek perdeden bir ağlamaya dönüştü. İşte o zaman gri kunduz uyandı ve bir daha dayak çekti. Bundan sonra ortalıkta insanlar varken annesinin yatını sessizce tutması gerektiğini öğrendi. Kimi zaman tek başına gezintiye çıkıp kendini ormanın kıyısına atıyor ve orada avaz avaz ağlayarak içini döküyor, acısını biraz olsun hafifletmeye çalışıyordu. Böyle zamanlarda ırmak boyundaki mağaranın alımına kapılıp ormana dalması içten bile değildi. Gel gelelim annesinin anısı elini kolunu bağlıyordu. Irmak boyuna uzanan avcılar nasıl ki geri dönüyorlarsa bir süre sonra anası da köye öyle dönecekti. İşte saat bu nedenle katlanıyordu köleliğe. Ama bu kölelik bir bakıma pek mutsuz bir kölelik de sayılmazdı hanim. İlgisini çeken pek çok şey oluyordu çevresinde. İnsanların yaptıkları işlerde merak ve dikkatle izlenecek birçok yenilikler, akla durgunluk verecek nice gariplikler vardı. Bütün bunlara derin bir ilgi duyuyordu. Üstelik gri kunduzun suyuna gitmesini, ona nasıl davranması gerektiğini de yavaş yavaş öğreniyordu artık. Efendisi kayıtsız şartsız boyun eğmesini istiyordu ondan. İşte o zaman dayaklarından kurtuluyor, varlığı kimsenin gözüne batmıyordu. Dahası gri kunduz ona bir parça et atıyor ve öbür köpeklerin kapmasında önlüyordu. Onun gözünde paha biçilmezdi bu etin değerini. Gri kunduzun verdiği böyle bir et parçası kadınlarca önüne atılan bir düzenek et parçasından çok daha değerliydi. Gri kunduz şımartmak şöyle dursun okşamıyordu bile. Ama yine de beyaz dişli amansız efendisi arasında sıkı bir dostluk bağı kurulmuştu. Ve bu bağ kimi zaman efendisinin demir gibi pençesi, kimi zaman hakseverliği, kimi zaman da sahip olduğu o korkunç gücün etkisiyle daha da sağlanmış yordu. İşte böylece beyaz dişin kölelik zinciri gittikçe güçleniyor, yedi sopanın, tokatların ve atılan taşların etkisiyle günden güne kıskıvrak bağlanıyordu. En eski soydaşlarını insanların yaktığı kamp ateşine yaklaştıran güdüler onda da geliştirmeye ve onun etkisi altına almaya başlamıştı. Sürekli olarak güçlenen bu gücelerin etkisiyle zaman zaman başına olmadık dertler açılsa da kamp yaşamını yine de her geçen gün için için sevmeye başlıyordu. Ama beyaz diş bunun bilincinde değildi. Akta fikri anasındaydı. Hala kiçenin yasını tutuyor, döneceğini umuyor, bir zamanlar sürdüğü o özgürce yaşantıya karşı sonsuz bir istek duyuyordu. Garip. Lip, Lip sürekli sataşmaları beyaz dişe dünya izinden ediyordu. Öyle ki bu sataşmalar beyaz dişi olduğundan çok daha vahşi ve acımasız yapıyordu. Sonunda insanların gözünde bile azgın bir hayvan olup çıktı. Kampta nerede bir olay patlak verse, nerede bir kavga çıksa ya da ne zaman kadının biri çalınan eti için bağırıp çağırmaya başlasa herkes altında mutlaka beyaz dişi arıyordu. Bu olayların iç yüzünü, bu davranışları yol açan gerçek nedenleri araştırmayı kimse akıl etmiyordu. Sonucu olduğu gibi kabulleniyorlardı. Ve sonuçta kuşkusuz kötü bir sonuçtu. Kötü, azgın bir hayvandı onların gözünde beyaz diş. Sinsi bir hırsızdı, kavgacıydı. Kızgın kadınlar onun yaramaz bir kurt olduğunu, bu gidişle sonunun kötüye varacağını söyleyerek yüzüne karşı bağırırlar, beyaz diş de kadınlara bakarken ani bir tehlike olasılığına karşı tetikte dururdu. Beyaz diş böylesine kalabalık bir kampta kendi kabuğuna çekilip yapayalnız yaşamak zorunda bırakılmıştı. Bütün genç köpekler Lip, Lip önderliğini kabul etmişlerdi. Beyaz dişi yadırgıyor, onun kendilerine benzemeyen yabanıl bir orman hayvanı olduğunu sezinliyor ve evcil köpeğin kurda duyduğu düşmanlıkla ona diş biliyorlardı. Lip, Lip saldırıya geçtiğinde hemen ondan yana çıkıyorlar, açtıkları savaşı sonuna dek sürdürmek zorunda olduklarını biliyorlardı. Çünkü kimi zaman beyaz dişi de onları tek başınayken kıstırıp dişliyor, kendisine yapılanların acısını kat kat fazlasıyla çıkarıyordu. Eğer yeke yek dövüşecek olsalar köpek yavrularının çoğunu alt edebilirdi. Gel gelelim böyle bir fırsatı bir türlü yakalayamıyordu. Ne zaman birisini yapayalnız yakalayacak olsa Kamp'ın bütün küçük köpekleri hemen yetişiyor hep birlikte tepesine çullanıyordu. Bütün bunlardan iki önemli ders çıkardı beyaz diş. Toplu dövüşlerde kendisini nasıl koruyacağını ve düşmanlarına kısa zamanda olabildiğince büyük zarar vermeyi. Düşman sürüsünün ortasında kalıp da yere düşmemek, postu kurtarmak demekti. İşte beyaz diş bunu kısa sürede öğrenmiş ve tıpkı bir kedi gibi çevikleşmişti. Büyük köpekler ağır vücutlarıyla yüklenip dört bir yandan itip kalktıklarında eğilip kıvrılıyor, ne olursa olsun ayaklarının yerden kesilmemesine çalışıyordu. Köpekler birbirleriyle dövüşürken iyice kapışmadan önce hırlaşıyor, tüyleri dindik oluyor, bacaklarını geriyor, ancak ondan sonra başlıyorlardı kavgaya. Beyaz diş bu kavga öncesi hareketlere pek yüz vermemeyi öğrendi. Yeterilmiş her an köpek yavrularının başına üşüşmesine yetip de artıyordu bile. Düşmanını çabucak gafil avlayıp hemen uzaklaştırması gerekiyordu. Böylece niyeti hiç sezdirmemeyi öğrendi. Düşmanı karşı koymaya fırsat bulamadan ve neye uğradığını anlamaya kalmadan hemen saldırıyor, ansızın ısırıyordu. Ani saldırının değerini böylece öğrenmiş oldu. Karşısındaki köpek boş bulunmuşsa daha işin başından yenik düşmüş demekti. Ne olduğunu anlamadan hayvanın omza ya da kulağı parçalanı veriyordu. Üstelik beklenmedik bir anda saldırıya geçerek köpeği yere devirmek ve boğazının alt tarafındaki can alıcı noktadan yaralamak çok daha kolaydı. Beyaz diş bu noktayı çok iyi biliyordu. Atalarından geçen bir bilgiydi bu. Beyaz diş hepçü yöntemliyordu. İlkin tek başına dolaşan bir köpek kestiriyordu gözüne. Sonra ansızın şaşırtıp hayvanı yere deviriyor, hemen ardından da dişlerini gırtlağına geçiriyordu. Ama henüz tam anlamıyla gelişmediği için çeneleri öldürücü saldırıyı sonuca götürecek güçte de değildi. Yine de kampta yaralı gırtlakta dolaşan birçok köpek beyaz dişin niyeti konusunda yeterli bilgi veriyordu. Sonunda bir gün köpek yavrularından birini ormanın kıyısında tek başınayken kıstırdı ve bir iki saldırıdan sonra yere yıktı. Sonra dişleriyle şah damarını kopararak öldürmeyi başardı. O akşam bir kızılca kıyamettir koptu kampta. Beyaz dişin cinayeti görülmüş ve haber hemen kurbanın sahibine yetiştirilmişti. Öteden beri beyaz dişi azılı bir et hırsızı olarak suçlayan derli kadınlar suçlunun cezalandırılması için hep birazdan bağıra çağıra gri kunduzun başının etini yiyip durdular. Ne var ki gri kunduz gürültülere popuç bırakmadı. Suçlunun sığındığı çadır kapısında büyük bir kararlılıkla dikilerek hayvandan öç almak isteyen kabile halkına engel oldu. Beyaz diş hem köpeklerin hem de insanların nefretini kazanmıştı. Her köpeğin dişi ve her insanın eli ona cephe aldığı için her an can kaygısı içindeydi. Kendi soydaşlarınca homurtularla, insanlarca ise küfür ve taşlarla karşılanıyordu. Sürekli bir heyecan içinde yaşıyordu. Her an beklenmedik bir saldırıyla burun buruna geleceği kaygısıyla tetikte duruyordu. Her zaman huzursuz ve sinirleri gergindi. Hızla ve soğuk kanlılıkla atılıp parlak dişlerini düşmanın netine geçirmek ya da korkunç omurtularla sıçramak için gözünü dört açıyordu. Hırlamaya geldi mi tüm kapta genç olsun, yaşlı olsun hiçbir köpek onun kadar korkunç hırlayamazdı. Ama uyarmak, gözdağı vermek, korkutmak amacıyla hırlanırdı. Ne zaman ve nerede hırlanacağını çok iyi kestirmek gerekirdi. Beyaz dişin hırlamasındansa kötülük, dehşet ve nefret saçılıyordu ortalığa. Kırış kırış olan burnu her an titriyor, tüyleri dalga dalga kabarıyor, dili ağzında tıpkı kırmızı bir yılan gibi kıvır kıvır kıvranıyor, kulakları geriye yatıyor, gözlerini kan bürüyor, gergüm dudaklarıyla kötü kötü sırıtarak salyalı dişlerini gösteriyordu. Bu görünümüyle neredeyse tüm düşmanlarının gözünü korkutabiliyor, onların bocalamaya başladığı bu kısa süre içinde de kendini kollamak zorunda olmaksızın ne yapacağına karar verme fırsatı kazanmış oluyordu. Bu tür duraklamalar kim zaman öyle uzuyordu ki düşmanı saldırmaktan vazgeçiyordu. Büyük köpekleri bile gücüne güç katan bu hırlama sayesinde kavgadan caydırıyor, böylece çatışmadan yüzünün akıyla sıyrılabiliyordu. Yavru köpeklerin gözünde kimsesiz garip bir hayvandı beyaz diş. Ama kendisine düşman kesilen bu köpek sürüsünün yaptıklarını özdürücü yollarla ve akıllara durgunluk veren bir beceriklilikle burunlarından fitil fitil yetirdi. Onu aralarına almayan köpeklerden hiçbirinin süre dışına çıkmasına göz yummuyordu. Dip, dip dışında hepsi beyaz dişin kurduğu pusuya düşmekten, yapayalnızken kıstırılıp kalmaktan korkuyor, tek başlarına dolaşmayı göze alamıyorlardı. Başlarına sardıkları bu dehşet düşmandan korunmak için hep bir arada bulunmak zorunda kalıyorlardı. Tek başına ırmak kıyısında gezintiye çıkmış bir köpek yavrusuna ölmüş gözüyle bakılırdı. Beyaz dişin kurduğu pusuda yakayı sıyırsa bile böyle bir köpek yavrusu kaçarken yaygarayı basar ortalığı velveliye vererek tüm kampa ayağa kaldırırdı. Ama beyaz dişin intikamı bunda da kalmıyordu. Tüm köpek yavruları sürü halinde gezip hep birlikte saldırıya geçmeyi öğrenmişlerdi artık. Tek başına kıstırdığında beyaz diş hemen saldırıyordu. Onlar da toplu haldeyken beyaz dişi görür görmez hemen başına şişiyorlardı. Bu kovalamacılar sırasında beyaz diş onlardan daha hızlı koşarak yıkayı sürüyordu. Ama onu kovalayan köpeklerden biri sürüden kopup da azıcık ileri fırlayacak olsa işi bitikti. Böyle durumlarda beyaz diş sürünün en önündeki köpeği hemen yakalayıp ötekilerin yetişmesine kalmadan bir güzel hırpalamayı huy edinmişti. Beşinci ayrım Kovalamacının coşkusuyla gözleri hiçbir şey görmez olan köpekler sık sık onun bu tuzağına düşüp gafil avlanırlardı. Oysa beyaz diş her zaman gözlerini dört açar, zaman zaman dikkatle ardına bakarak saldırıya geçmek için uygun bir fırsat kollardı. Yavru köpekler oyunu çok sevdikleri için beyaz dişi kovalamayı zamanla eğlenceli bir oyun saymaya başladılar. Bu tehlikeli oyunun kimi zaman aralarından birinin canına mal olmasına karşın yine de eğlencelerinden vazgeçmiyorlardı. Beyaz diş onlardan çok daha hızlı koşabildiği için gözünü kırpmadan her türlü tehlikeye atabiliyordu kendini. Anasının döneceği umuduyla yaşadığı bu süre içinde sürüyü sık sık kışkırtıp çevredeki ormanı sürükledi. Böyle zamanlarda sürü onu hep gözden kaçırır. Oysa onların yaptığı gürültüye bakarak nerede olduklarını anlayan beyaz diş tıpkı ana babasının yaptığı gibi ağaçlar arasında bir gölge gibi seslice tuzulüp giderdi. Ormandaki yabanıl yaşamı onlardan daha iyi tanıyordu. Ormanın sır ve tuzaklarını daha iyi biliyordu. En çok yaptığı şey akarsuya girerek izini kaybettirmek ve sürü yanında yöresinde havlayıp omurdanırken çalıların arasında çıt çıkarmaksızın saklanmaktı. Böylece kendi soydaşlarının ve insanların sürekli nefretini hedef olarak dövüşe didine gelişmesini ilerletti. Hiç kuşkusuz bu gelişmeler tek yönlüydü. Sevgi ve sevecenlik gibi duyguların doğması olanaksızdı onda. Bu tür duyguların varlığından haberi bile yoktu. Onun için geçerli kural güçlüye boyun eğmek, zayıfı ise ezmekti. Onun gözünde gri kunduz güçlü bir tanrıydı. Ona bu yüzden boyun eğiyordu. Ne var ki kendisinden daha küçük ve daha güçsüz olan köpek yavruları ezilmeye mahkum yaratıklardı. Gelişmesi gücün egemen olduğu bir doğrul izliyordu. Yaralanmak ya da ölmek tehlikesinden kaçınabilmek için yırtıcı olmak, kendini koruyabilme yeteneğini geliştirmek zorundaydı. Düşmanlarından daha hızlı koşuyordu. Onlardan daha kurnaz, daha çevik ve daha humar olmuştu. Sinirleri sağlam, kasları çelik gibi ince ve kıvraktı. Korkunç derecede acımasız, dayanıklı ve akıllıydı artık. Bütün bu nitelikleri elde etmek zorundaydı. Yoksa içinde yetiştiği bu düşmanca ortama ayak uydurup yaşaması olanaksızdı. Tanrıların izinde. Sonbaharda günler kısalıp da havalar soğuyunca beyaz diş özgürlüğüne yeniden kavuşmayı denedi. Birkaç gündür köyde gürültülü bir hayhuydur gidiyordu. Kabile halkı yazlık kamplarını bozup tüm ötebilirlerini toplayarak kışı başka bir kampta karşılamaya hazırlanıyordu. Beyaz diş dikkatle olan biteni gözlüyordu. Çadırlar sökülüp de kıyıdaki sandallara yüklenmeye başlanınca durumu kavradı. Sandallardan birkaçı yola çıkmış ve ırmak boyunun aşağısında görünmez olmuştu. Beyaz diş ne olursa olsun geride kalmayı kafasına koymuştu. Fırsatını bulur bulmaz kamptan gizlice kaçtı, ormana saklandı. Burada donmaya yüzsü bir akarsu da izini kaybettirdikten sonra bir çalığının içine sinip beklemeye koyuldu. Bir süre sonra epeyce uzun bir uykuya daldı. Bir ara kendisini çağıran gri kunduzun sesini işiterek uyandı. Başka sesler de işitiliyordu. Seslere kulak kabartınca bunların aramaya katılan gri kunduzun karısıyla oğlu Mithsa olduklarını anladı. Korkudan tir tir titriyordu beyaz diş. Gizlendiği yerden ortaya çıkma isteği duydu ama son anda kendini tuttu. Az sonra sesler kesilince elde etmeyi başardığı özgürlüğünün tadını çıkarmak için sürüne sürüne dışarı çıktı. Karanlık bastırırken ağaçların altında bir sıra oynadı. Derken birdenbire yapayalnız olduğu duygusuna kapıldı. Düşünmek için oturdu. Ormanın rahatsız edici sessizliğine kulak kesildi. İçine bir kuşku düştü. Çıt çıkmıyordu. En küçük bir kımıltı bile yoktu ortalıkta. Bu borcu sessizlik korkunçtu. Görünmez umulmadık bir tehlikenin hemen yanı başında bir yerlerde pusuda beklediğini duyar gibiydi. Ulu ağaçların belli belirtis karaltılarında korkmaya aklı hayale gelmedik tehlikeleri koynunda barındırabilecek gölgelerden kuşkulanmaya başladı. Yetmezmiş gibi havada soğumuştu. İçine düzülüp yatabileceği sıcacık bir çadır da yoktu burada. Ayakları donuyordu. Ayaklarını birbiri ardından sürekli olarak kaldırıp indirmeye başladı. Isıtmak için en sonunda tüylü kuyruğuyla üstlerini örttü. Aynı anda türlü türlü anılar canlandı belleğinde. Kampı, çadırları, gürül gürül yanan ateşin alevlerini yeniden görüyor gibiydi. Kadınların tiz sesleri, erkeklerin kaba saba konuşmaları, köpeklerin hırıltıları çınlıyordu kulaklarında. Karnı acıkmıştı. Önüne atılan et ve balık parçaları geldi aklına. Oysa burada et met yoktu artık. Yalnız ve yalnız korkunç bir sessizlik vardı. O kadar... Kölelik beyaz dişi yumuşatmış, geçim sorumluluğunun başkalarınca üstlenilmesi onu zayıf kılmıştı. Gece karanlığı çevresini kuşatıyordu. Kampın o gürültülü hayhuyundan uyandığı sürekli etkileri alışkın olan görme ve işitme duyuları körelmiş şimdi. Ne görülecek, ne işitilecek, ne de yapılacak hiçbir şey yoktu burada. Sessizliğin ve dinginliğin bozulduğunu görmek için duyularını zorladı. Isızlık ve dehşetli bir tehlikenin pusuda olduğu sanısı büyük bir korku veriyordu yüreğine. Ansızın irkildi. Önünde bir yerde neyin nesi olduğu belirsiz kocaman bir şey ilişmişti gözüne. Ayın önündeki bulut perdesi çekilip de ortalık az buçuk seçer gibi olunca bunun yere düşen bir ağaç gölgesi olduğunu anladı. O zaman yüreğine su serpildi. Hafiften bir ininti çıkarmak istedi. Ama kendisini kuşatan gizli tehlikeleri üstüne çekme korkusuyla hemen kesti sesini. Gecenin sessizliği içinde bir ağaç dalının kuru çıtırtısı yükseldi. Tam başının üzerinden gelmişti bu çıtırtı. Korkulu bir çığlık kopardı. Ve panik içinde kampa doğru çılgınca bir koşu tutturdu. İnsanların koruyucu dostluğuna dayanılmaz bir özlem duyuyordu şimdi. Kamp ateşlerinin dumanı burnunda tutuyor, kamptaki gürültüler kulaklarında çınlıyordu. Koşa koşa ormandan çıktı ve ay ışığıyla aydınlanmış, gölgesiz ve karaltısız bir düzdeğe geldi. Ama köy mü yoktu ortalıkta. Kampın bozulduğunu, kabile halkının tasını taran, toplayıp çekip gittiğini unutmuştu. Birdenbire durdu. Koşup sığınacak bir yer yoktu. Kamp yerini umutsuzca dolaştı. Tanrılarının öteye beliye saçtığı süpürüntü yığınlarını paçavraları kokladı. Keşke şimdi öfkeli bir kadın taş yağmuruna tutsaydı onu. Ya da gri kunduz o ağır eliyle okkalı bir tokat indirseydi suratına. Her şeye razıydı. Hatta lip lipin ele başlığını yaptığı o tabansız köpek sürüsünü bile sevinçle işte karşılamaya hazırdı. Gri kunduzun çadır kurduğu yere gelince durdu. Art ayakları üzerine çöktü ve başını aya doğru kaldırdı. Boğazında düğümlenen bir titreşim vardı. Ağzını açtı. Bütün yalnızlığı, korkusu, anasına olan özlemi, geçmişteki acılarıyla geleceğin kaygılarını dile getiren uzun ve acıklı bir çığlıkla yürek sızlatıcı bir ulama kopardı. Bu ömrünün ilk uluyuşuydu. Doğan günün ilk ışıkları ile birlikte korkusu geçmiş, gel gelelim yalnızlık duygusu büsbütün güçlenmişti. Çok değil, daha kısa bir süre önce üzerinde bir sürü kalabalığın gezinip durduğu bu çıplak toprak yalnızlığını yeniden anımsatmıştı ona. Ne yapması gerektiğini hemen karar verdi. Ormana daldı ve ırmak boyunca koşmaya başladı. Bütün gün durdurak bilmeksizin koştu, koştu. Sonsuzluğa uzanan ölesiye bir koşuydu sanki bu. Çelikten kaslarla bezenmiş bedeni yorulmak nedir bilmiyordu. Sonu sonuna yorulsa bile atalarından geçen dayanma gücü, ne pahasına olursa olsun canını dişine takıp, sızlayan bedenini durmadan ileri sürüklemeye yöneltiyordu onu. Irmağın sarp kıyılar arasından kıvrıla bükülü aktığı yerlerde... Sepebayır demeden koşuyor, derelerin ırmağa döküldüğü çatal ağızlarından yüzerek geçiyordu. Donmaya yüz tutmuş ırmak kıyısı boyunca koşarken zaman zaman ayakları altındaki buz tabakı sıkırıldı. Buzlu suların akıntısına kapılıp gitmemek için büyük bir çaba harcadı. Irmak boyundan ayrılıp karayoluyla yollarına devam ettiklerini sandığı yerde tanrıların ayak izlerini araştırdı. Gerçi beyaz diş sıradan bir soydaşına oranla çok daha akıllı bir kurttu. Ama Mackenzie'nin karşı yakasında araştırmaya akıl edecek kadar ileri görüşlü değildi. Ya tanrılarının izleri öteye kadaysa? Aklının kıyıcığından bile geçmiyordu bu olasılık. İleride birçok yeri gezip tozduktan sonra, görüp göçürdükten ve ırmakları daha iyi tanıdıktan sonra bu olasılığı da hesaba katacaktı hiç kuşkusuz. Ama şimdi Mackenzie ırmağının yalnız o yakasını düşünebiliyor, bu yüzden de burnunun dikine doğru körük körüne koşturup duruyordu. Bütün gece durmadan koştu durdu. Önüne çıkan türlü türlü engeller onu geciktiriyordu ama asla yıldırmıyordu. İkinci gün öğle üzeri otuz saati bulan bir koşudan sonra çelik kaslarında yorgunluk belirtileri başladı. Direncini yitiriyordu artık. Yoluna devam etmesini sağlayan tek güç yalnızca kararlılığıydı. 40 saattir tek lokma girmemişti kursağına. Açlık güsbütün bitkinleştiriyordu onu. İkide bir buzlu sulara dalıp çıkması da direncini olumsuz yönde etkiliyordu. Tüyleri kilpas içinde yapış yapış olmuştu. Pençeleri yara bere içindeydi kanıyordu aksamaya başlamıştı her geçen an topallaması biraz daha artıyordu ve bütün bunlar yetmezmiş gibi üstelik bir de gökyüzü kararmış ve kar serpiştirmeye başlamıştı yere değer değmez eriyen sulukar üzerinde düşe kalkı ilerliyor ikide bir kayıp tökezliyordu. o gece gri kunduz ırmağın karşı yakasında konaklamaya karar vermişti. Ne var ki karanlık basmadan önce bir geyik ırmağın bu kıyısına sulanmaya inmiş ve gri kunduzun karısı Kulokuç geyiği görmüş. Eğer geyik su içmek için ırmak kıyısına gelmese, kuç onu geyiği görmese ve gri kunduz da hedefi bulan başarılı bir atışla geyiği vurmamış olsaydı her şey değişecekti. Gri kunduz makyansı ırmağının bu kıyısına kan kurmasaydı beyaz diş yoluna körü körüne devam edecek ya ölecek ya da vahşi kan kardeşlerine katılarak Ömrünün sonuna dek onlardan biri olarak kalacaktı. Gece bastırmıştı. Kar lapa lapa yağıyordu şimdi. Hafif hafif mızıldanan beyaz diş seke topallığı koşarken karın üzerinde yeni bir iz gördü. Bu iz öylesine tazeydi ki neyin nesi olduğunu hemencecik anlayıverdi. Bir sevinç omurtusu kopararak ırmak kıyısından başlayıp ağaçların altına doğru izleri takip etti. Derken kampın gürültüleri geldi kulağına. Ateşin alevini... Kulokuç'un yemek pişirdiğini ve gri kunduzun da çömeldiği yerde elinde tuttuğu donmuş bir iç yediğini gördü. Et vardı kampta. Hem de taze et. Dayak yiyeceğini sanıyordu beyaz diş. Dönülmek düşüncesiyle tüyleri diken diken oldu. Bir an bocaladı. Ama yine de ilerlemekten geri durmadı. Dayaktan korkuyordu ama ateşin sıcaklığına ve tanrıların koruyuculuğuna kavuşmaya can atıyordu yine de. Hatta kendisine düşman kesilen köpeklerin yakınlığına bile razıydı. Sürüne sürüne ateşin yanına ilerledi. Gri kunduz onu görünce lokması ağzında kaldı. Beyaz diş başı yere eğik, aman dilercesine bir hava içinde ağır ağır yaklaştı. Kendisini gari kunduza yaklaştıran her adımda biraz daha yavaşlıyor, aradaki mesafeyi acı içinde aşıyordu. Sonunda efendisinin ayakları dibine çöktü ve büyük bir uysallıkla kendini tüm benliğiyle gri kunduza teslim etti. Verilecek cezayı beklerken tir tir titriyordu. Efendisinin eli yukarı kalkmıştı bile. Her inmesini beklediği elinin altında ister istemez yere iyice yapışıp büzüldü. Ama tokat inmedi. Göz ucuyla yukarı baktı. Gri Kunduz elindeki yağ parçasını ikiye bölüyordu. Parçalardan birini beyaz dişe uzattı. Beyaz diş dikkat ve kuşkuyla kokladı. Ondan sonra yemeğe başladı. Gri Kunduz ona et getirtti. Beyaz diş eti yerken yemeğine göz diken öbür köpekleri kovdu. Yemeğini bitirdikten sonra hoşnut ve gönül borcu duyan bir tavırla efendisinin ayakları dibine uzandı. Uykunun ağırlığı bastırırken gözlerini kırpıştıra kırpıştıra ateşe bakıyordu. Ertesi gün uyandığında uçsuz bucaksız soğuk ormanların derinlikleri içinde tek başına değil de insanoğlunun kampında kendini tümüyle teslim ettiği ve her zaman yanlarında bulunmanın güvenini duyacağı tanrıların arasında olacağını biliyordu. Anlaşma. Aralık ayı bitiminde gari Kunduz, Mitsah ve Kulokuç ile birlikte makken zırmağı boyunca yukarı doğru yol alıyordu. Kimisini satın, kimisinin de ödünç aldığı yetişkin köpeklerin koşulu olduğu kızağı kendisi kullanıyordu. Genç köpeklerin çektiği öbür küçük kızağı ise mitsah sürüyordu. Çocuk oyuncağı gibi bir şeydi bu kızak ama mitsahın gözünde değeri büyüktü. Bu kızağı sürerken kendini büyük bir adam yerine koyuyordu. Bu nedenle de keyfine diyecek yoktu. Hem bu kızak sayesinde köpek yavrularından oluşan sürüyü nasıl çekip çevireceğini, onları nasıl eğiteceğini de öğrenmiş oluyordu. Üstelik 100 kiloya yakında yiyecek ve teberi taşıdığı için hiç de küçümsenmeyecek bir iş başarmış oluyordu. Beyaz diş daha önce de görmüştü köpeklerin kıza koşulduklarını. Bu yüzden ilk kez koşun vurulduğunda huysuzluk etmedi. Boynuna yosunla kaplı bir tasma taktılar. Bu tasmaya bağlanan bir kayış göğsünden sırtına doğru dolanarak kızağa çeken uzun ipe bağlanıyordu. Kıza yedi köpek yavrusu daha koşuluydu. Bunların her biri dokuz on aylıktı. Beyaz diş de henüz sekiz aylıktı. Köpekler kızağa ayrı ayrı iplerle bağlanmışlardı. İplerin her biri değişik boylardaydı. Bu uzunluk farkı en azından bir köpek boyu kadar vardı. Her ip öbür ucundan kızağın önündeki bir halkaya bağlıydı. Kızak ayakları huş ağacından yapılmıştı ve giderken karları iki yana ayıracak biçimde uçları kıvrıktı. Ayrıca alçak oluşu sayesinde kızağın ve üstündeki ağırlığın zerrecikler halindeki yumuşacık kar üzerinde dengeli bir biçimde yayılmasını sağlıyordu. Köpekler de iplerin ucunda tıpkı bir yelpaze gibi açılıp yayılıyor, böylece hiçbir öbürünün izine basmıyordu. Koşumların bu biçimde yapılmış olmasının bir başka yararı daha vardı. İplerin aynı boylarda olmaması köpeklerin birbirleriyle dalaşmamalarını değil, sağlıyordu. Köpeklerden bir ötekine sataşmak isterse kendisinden daha kısa iple bağlı olana doğru geri dönmek zorundaydı. Ama o zaman da hem saldırmaya kalktığı köpeğin dişlerine hem de kızak sürücüsünün kırbacına hedef oluyordu. Bu koşum yönteminin en büyük yararlarından biri de önde giden köpeğe saldırmak isteyen arkadaki köpeğin kıza daha hızlı çekmesiydi. Böylelikle kızağın hızı daha da artıyor, buna karşılık kovalanan köpek de ister istemez daha hızlı koşmak zorunda kalıyordu. Bu durumda köpeklerden hiçbiri yakalamak istediği öndeki köpeğe yetişemiyordu. Kızağın dolu dizgin çekildiği beklenmedik durumlarda da sürücü hayvanlar üzerindeki egemenliğini arttırıyordu. Mitsah babasına çekmişti, onun gibi akıllıydı. Bir zamanlar Liplip'in beyaz dişe çektirdiği acılar gözünden kaçmamıştı. Ama o sıralarda Liplip Lip başkasının köpeği olduğundan bir şey yapamıyordu. Ama şimdi kendi malıydı. Liplip Lip onu en uzun ipe bağlamıştı. Böylelikle yaptıklarının acısını çıkartıyordu. Gerçi Liplip Lip en öne bağlanmakla sürünün önderi olma onuruna erişiyordu ya, aslında bununla da çok şey yitiriyordu. Çünkü bu durumda sürüdeki arkadaşlarını çekip çevirmek şöyle dursun, onların gözünden düşüyor, gittikçe düşmanlıklarını kazanıyordu. En uzun koşulu olduğu için köpekler önlerinde hep onu görüyorlardı. Ne zaman baksalar önlerinden kaçan tüylü bir kuyrukla birbiri ardından inip kalkan bir çift arka ayak görüyorlardı. Lip, Lip bu görünümü diken diken olmuş kıllarına ve ışıl ışıl ışıldayan gözlerine oranına hiç de örkünç değildi. Takımdaki köpekler onun önleri sıra koştuğunu görünce kendilerinden korkup karşılığını kısanasına kapılıyor bu yüzden de dayanılmaz bir kovalama isteği duyuyorlardı. Kızak yola çıkar çıkmaz bütün sürü Lip Lip'in ardına takılıyor ve gün boyunca kovalıyordu. Önceleri Lip Lip'in başını çektiği için kendisini kıskanan kovalayıcılarına geri dönüp saldırmaya kalkıyordu. Ama aynı anda Mitsa geyik bağırsağından yapılma uzun kamçısını suratında şaklatarak Lip Lip'i geri dönüp koşmak zorunda bırakıyordu. Lip Lip bu köpek sürüsünün hakkından gelebilirdi aslında ama kırbaç karşısında boynu büküktü. Bu nedenle koşulu olduğu ipi gererek var gücüyle koşuyor ardından gelenlerin dişlerinden uzak durmaktan başka bir şey gelmiyor elinden. Gel gelelim kızılderinin kafasında daha binbir türlü kurnazlıklar yatıyordu. Sürünün başını çeken köpeği bu bir türlü bitmek tükenmek bilmeyen kovalamaca sırasında kayırıyormuş gibi görünüyor. Hoşgörü ile de avranıp lip artıyor. şımartıyor böylelikle de öbür köpeklerin nefret ve kıskançlıklarının daha da artmasına yol açıyordu konakladıklarında Mitsa ötekilerin gözü önünde yalnızca liplip lip et veriyordu. Bunu gören öbür köpekler de kuduruyordu. Mitsa'nın koruyuculuğu altında liplip lip etini yerken bütün sürü kırbacın etki alanının dışında kalmaya çalışarak çevresinde öfkeyle dönenip duruyordu. Liplip lip etini bitirdikten sonra bile Mitsa sürüyü uzakta tutuyor, sanki ona bir parça daha et veriyormuş gibi davranıyordu. Beyaz diş yaptığı işe seviyor, canlı başla çalışıyordu. İnsanoğlunun kurallarına ayak uydurmakta öbür köpekleri oranla daha fazla ilerlemiş, insan istencine ayak diremenin nedenle boş olduğunu onlardan çok daha iyi öğrenmişti. Üstelik köpek sürüsü kendisine düşmanca davrandığı için insana oranla soydaşları kendisine çok daha değersiz geliyordu. Oldu olası soydaşlarına karşı yakınlık duymamıştı zaten. Keçi ise neredeyse büsbütün unutup gitmişti. Bu nedenle tutunacak tek daha saydı tanrılarını. Onlara karşı büyük bir bağlılık duymaya başladı. Bu yüzden var gücüyle çalışıyor, yumuşak başlılığı elden bırakmıyordu. Bağlılığı ve hırsı özellikle çalışırken göze çarpıyordu. Bir kurt ya da vahşi bir köpeğin evcilleşince kazandığı belli başlı niteliklerdir bunlar. Ve beyaz işte bu nitelikler yeterince vardı. Öbür köpeklerle olan ilişkisi oldum bittim düşmanca bir ilişkiydi. Ve her zaman da öyle kaldı. Onlarla oynamayı öğrenememişti hiç. Bütün bilip öğrendiği şey kıyasaya dövüşmekti. Sürüyü Lip, Lip çekip çevirdiği günlerde kendisine çekilen eziyetlerin acısını kat kat çıkarıyor, yaptıklarını pahalıya ödetiyordu onlara. Eğer dizginlerin ucunda sürünün önü sıra koşup kızağı çektiği zamanlar sayılmazsa Lip, Lip önderliği de son bulmuştu artık. Kamp kurulduğu zamanlar Mitsa'nın, Guril Kunduz'un ya da kuç'un yanından ayrılmıyordu hiç. Tanrıların yanından azıcık uzaklaşacak olsa bütün köpekler tartaklamak için ardına düşüyordu. Tüm dişlerin hedefi oydu artık. Bir zamanlar beyaz dişe çektirdiği acıları şimdi kendisi tadıyordu. Niplip'e önderlikten el çektirildiğine göre onun yerine beyaz diş sürü başı olabilirdi. Gel gelelim o bu görevi yürütmeyi istemeyecek kadar hırçın ve başına buyruk bir hayvandı. Sürüdekilere pek yüz vermiyor, gerektiğinde hırpalıyordu onları. Zaten onlar da beyaz dişin yol üzerine pek çıkmıyor, en kabadayı geçinenleri bile önündeki et parçasını aşırmaya göze alamıyordu. Tam tersine beyaz diş gelir de etlerini kapar korkusuyla yalamadan yutuveriyorlardı hemen. Beyaz diş yasayı iyi biliyordu. Zayıf olan ezilir, güçlü olan ise boyun eğilirdi. Önüne konulur konulmaz kendi etini çar çabucak yiyip bitiriyor, gözünü hemen ötekilerinkine dikiyordu. Eğer o anda yiyeceğini henüz bitirmemiş bir köpek varsa zavallıcık ağzını havaya açmak zorunda kalıyordu. Beyaz diş hemen dişlerini göstererek hırlıyor, köpeğin payını kaptığı gibi bir anda selip süpürüyordu. Bu sırada köpek de acı acı uluyarak üzüntüsünü dile getirmekten başka bir şey yapmıyordu. Arada bir beyaz dişin aldığı haraca karşı çıkıp da baş kaldırmak isteyenler de olurdu. Ama kısa zamanda ağzının payını alır süt dökmüş kediye dönerdi. Bu tür çatışmalar beyaz diş için sürekli bir alıştırma antrenman anlamına geliyordu. Sürün içinde yapayalnız olmanın yarattığı kıskançlık da tek başına kafa tutardı onlara. Bu tür çatışmaların başlamasıyla bitmesi bir olurdu. Öbür köpekler oranla çok daha hızlı ve çevikti. Düşmanları daha neye uğradıklarını anlamadan yara beri ve kan revan içinde kalır, daha karşı koymaya fırsat kalmadan kavgayı yitirmiş olurlardı. Tanrı saydığı efendileri kendisine nasıl katı ve hoşgörsüz davranıyorsa, beyaz dişli arkadaşlarına aynı sertlikle davranıyordu. Başlarına buyruk davranmalarını, saygısızlıkta bulunmalarını hiçbir zaman göz yummuyor, onlara hiç yüz vermiyordu. Birbirlerine karşı nasıl davranırlarsa davransınlar umurunda bile değildi. Hız gelirdi bu ona ama canını sıkmalarını aralarından geçerken yol üzerine dikilmemelerini kendi üstünlüğüne boyun eğmelerini istiyordu. Ayak duruyanlara, ona diş bileyenlere tüylerini kabartarak meydan okumaya kalkışanlara acımasızca ve vahşice saldırıyor hadlerini hemen o anda bildiriyordu. Acıma ne de bilmeyen bir zorbaydı beyaz diş. Üstünlüğünü zorla kabul ettiren taş yürekli bir hayvandı. Çocukluğundan beri kendisini amansız bir ölüm kalım savaşı içinde bulmuştu. Anasıyla birlikte tek başlarına ve yardımsız bir durumda korkunç bir yaşama mücadelesi vermiş, vahşi ormanların düşmanca ortamı içinde korunmak için kıyaslığa savaşmışlardı. Güçlü yaratıklar karşısında alttan almayı boşuna öğrenmemişti. Evet zayıfları eziyordu ama güçlülere karşı her zaman saygılı davranıyordu. Gri kunduzla çıktıkları uzun yolculuk sırasında uğradıkları yabancı kamplarda yetişkin köpekler arasında korka çekine dolaşmıştı. Aylar ayları kovaladı. Gri yolculuğu hala sürüyordu. Beyaz diş kızak çeke çeke ve bitmek tükenmek bilmeyen didinmeler sonunda gittikçe gelişip güçlendi. Aklı her şeye eriyordu. Olgunlaşmıştı artık. İçinde yaşadığı dünyayı adam akıllı tanımıştı. Bomboş ve maddiydi bu dünya. Kaba, sert, acımasız ve soğuktu. Sevgiden, okşamadan, sevecenlikten eser yoktu bu dünyada. Gri için beslediği duygulara sevgi denemezdi. Evet Gri sanrı tanrı olmasına tanrıydı. Doğruydu bu. Ama zorga ve acımasız bir tanrıydı. Onun üstünlüğüne seve seve boyun eğiyordu. Ama bu üstünlük üstün bir zekayı ve amansız bir güce dayanıyordu. Kendisinden üstün bir efendiye özlem duyuyordu. Özgürlüğüne kavuşmuşken ormandan geri dönmezdi yoksa. Yaratılışının derinliklerinde uyuklayan bir takım karanlık noktalar vardı. Bir çift tatlı söz okşayan el bu derinliklere ulaşıp o karanlık noktaları uyandırabilirdi. Gel gelelim gri konus onu ne okşadı ne de tatlı sözler söyledi. Böyle huyları yoktu onun. Üstünlüğü kaba sabaydı dediğim dedikti adaleti sopayla dağıtırdı. Suçu tokatla cezalandırırdı. Oysa iyi bir harekete sevip okşayarak değil dayak atmamakla ödüllendirirdi. Bu nedenle beyaz diş insan elinin sunacağı mutluluklara yabancı kalmıştı. Hem olduğunun elini de hiç mi hiç sevmiyordu zaten. Oldum bittim kuşku duymuştu ellerden. Gerçi bu eller ara sıra et atardı önüne ama çoğu zaman dayak atar acı verirdi. Kaçınılması gereken tehlikeli şeylerdi eller. Taşları onlar fırlatır, sopa ve kamçıları onlar vurur, yumruk ve tokatları onlar patlatırlardı. Beni ne zaman kendisine dokunacak olsalar ya çimdikler, ya sıkar ya da fiske vururlardı. Uğradıkları yabancı köylerdeki çocuk ellerinin de acımadan can yaktığını öğrendi. Bir gün daha adım atmasını bilmeyen bir oğlan çocuğu kalsın gözünü çıkaracaktı. Başına gelen bütün bu olaylardan sonra beyaz düş tüm çocuklardan pirelenir oldu. Bir türlü yıldızı barışmamıştı onlarla. Can yakmak için fırsat kollayan elleri ne zaman kendisine yaklaşacak olsa hemen alır başını çeker giderdi. Büyük Esir Gölü yöresindeki bir köyde gri kunduzun kabul ettiği yasayı biraz olsun yumuşatan bir olay geçti beyaz dişin başından. Bu yasaya göre bir insanoğlunu ısırmak işlenebilecek suçların en büyüğüydü ama bu suçun bile sırası geldiğinde bağışlanabileceğini öğrendi. İşte o köyde beyaz diş her köpeğin yapacağı gibi kaşla göz arasında kendisine yiyecek bulmak için ortalığı kollamaya başladı. Derken biri olan çocuğu göründü. Baltayla donmuş bir geyik etini parçalıyordu. Çocuğun baltayı her savuruşunda çevreye donmuş geyik etleri saçılıyor, et parçaları karların orasına burasına düşüyordu. Usulca yaklaştı. Savrulan et parçalarını gövdeye indirmeye başladı. Bunu gören çocuk baltayı bir kıyıya bırakıp eline bir sopa geçirdi. Beyaz diş sopa tam sırtına inerken son anda sıçrayıp kıl ile kurtuldu. Çocuk bunun üzerine kovalamaya başladı. Beyaz diş köyün girdisini çıktısını bilmediği için iki çadır arasından geçerken bir duvarın önünde kısılıp kaldığını fark etti. Tam anlamıyla kapana kıstırılmıştı. Kaçıp kurtulabileceği tek yol bu çadırların arasından geçiyordu. Ve bunu da çocuk kafamıştı. Çocuk sopasını kaldırıp kıstırdı kurbanın üzerine yürüdü. Beyaz dişin adalet damarı kabarmış, öfkelenmişti. Tüyleri diken diken oldu. Dişlerini gösteren bir hırlamayla çocuğu karşılamaya hazırlandı. Et artıklarının bunları bulan köpek tarafından yenebileceğini biliyordu. Bunda bir kötülük olmadığını, hiçbir yasayı çiğnemediğini de biliyordu. Gel gelelim bu çocuk yine de onu dövmek istiyordu. Bu düşünceyle beyaz dişin aklı başından gitti. Öfkeden kendini unut verdi. Yapacağını öylesine kısa bir zamanda yaptı ki çocuk neye uğradığını anlayamadı. Kendini bir anda boylu boyunca karların üzerinde bulmuş, sopayı tutan elinde beyaz dişin dişlerince açılmış yarayı gördüğü zaman olup biteni ancak kavrayabilmişti. Beyaz dişe gelince tanrılarından birinin kutsal etini dişlemekte yasayı çiğnediğini bal gibi biliyordu. Cezalardan ceza beğenmeliydi şimdi. Bunu pahalıya ödeyecekti. Tabanları yağladı hemen. Gidip gri kunduzun dizleri dibine sığındı. Isırılan çocuklu ana babası cezalandırılması için şikayete geldiler. Ama bu hevesleri kursaklarında kaldı. Çünkü gri kunduz beyaz dişten yana çıktı. Misah'la Kulokuş da onu savundu. Ağız dalaşına kulak kesilen ve öfkeli tavırları dikkatle izleyen beyaz diş davranışının haklı olduğunu anladı. Demek ki tanrıdan tanrıya fark vardı ve bu olayda bunu yeterince kanıtlıyordu işte. Tanrılar iki bölüktü, kendi tanrıları ve yabancı tanrılar. İster hakta ister haksız olsun kendi tanrılarına boyun eğmek zorundaydı. Ama öbür yabancı tanrıların yaptığı adaletsizliklere katlanmak zorunda değildi. Böyle haksızlıklara dişlerini kullanarak karşı koyabilirdi. Üstelik tanrılarca da uyulması istenen bir yasaydı bu. O gün sona ermeden bu yasaya ilişkin daha bir bilgi edinecekti Beyaz Diş. Mitsah odun toplamak için tek başına ormana gittiğinde el ısırılan oğlana rastladı. Çocuğun yanında arkadaşları da vardı. Aralarında şiddetli bir ağız dalaşı patlak verdi. Derken hep birlikte Mitsah'ın üzerine çurlandılar. Mitsah zor durumdaydı. Dört bir yandan patküt vuruyorlardı. Beyaz Diş başlangıçta bir an için seyirci kaldı bu kavgaya. Bu tanrıların kendi sorunuydu ve kozlarını paylaşıyorlardı. Onu ilgilendirmeyen işlere burnunu sokmaya niyetli değildi. Derken birdenbire saldırıya uğrayanın kendi tanrılarından biri olduğunu gördü. Mitha'nın ta kendisiydi bu. Onu işe karışmaya iten şey yargılama sonucu doğan bir karar değildi. İster istemez büyük bir öfkeye kapılmış ve bu çılgınca öfke onu çocukların arasında dalmak zorunda bırakmıştı. Beş dakika sonra çocuklar çil yarısı gibi dağılmışlardı. Kaçışan aydı. Karların üzerindeki kan lekelerine bakılırsa çocuklardan bir çoğunun vücudunda beyaz dişin dişlerince açılmış ısırık izleri vardı. Mitsah kampa dönünce böyleyken böyle değil bütün unut bitenleri anlatınca gri bol bol et verilmesini emrederek beyaz dişi özürlendirdi. Karnını tıka basa doyuran beyaz diş ateşin yanında uyuklarken böyle yapmakla nedenle doğru davrandığını daha iyi anlıyordu. Başından geçen bu tür olaylar sonucunda beyaz diş mülkiyet yasasını, ve mülke göz kulak olma yükümlülüğünü öğrenmiş oldu. Tanrısını korumakla onun mülküne göz kulak olma arasındaki kısacık yolu bir adımda aldı. Kendi tanrısının malı başka tanrıları yaralamak pahasına da olsa bütün dünyaya karşı korunmalıydı. Böyle bir davranış yalnızca kuralları saygısızca çiğnemek değil, aynı zamanda tehlikeli bir suç işlemek anlamına da geliyordu. Ama bunu yapmak göreviydi. Tanrılar güçlüydüler. Bir köpek olarak onlarla baş etmesini bildi. ...korkusuzca karşı koymayı öğrenmişti artık. Görev sorumluluğu... ...korku duygusuna baskın çıkıyordu... ...ve hırsız tanrılar gri kunduzun malını... ...el sürmemeyi öğreniyorlardı. Beyaz diş hırsızlık yapan tanrının... ...genellikle ödnek olduğunu... ...tıkayı görü görmez tabanları yağlamaya... ...çoktan hazır olduğunu... ...üstelik tehlikeyi bildirdikten kısa bir süre sonra... ...gri kunduzun hemen imdadına koştuğunu... çabucak öğrendi. Aslında hırsız kendisinden çok gri kunduzdan... ...çekiniyordu. Beyaz diş ağlayarak... ...ortalığı velveliye vermiyordu... Hiçbir zamanda havlamamıştı zaten. Onun izlediği yol hırsızı görür görmez saldırıya geçmek ve fırsatını bulduğu anda ısırmaktı. Öbür köpeklerin arasına karışmayıp yapayalnız geçimsiz bir yaşam sürdüğünden efendisinin malını canla başla koruyabiliyordu. Bu işte ustalaşması için Grey Kunduz da elinden geleni yapıyordu. Amacı beyaz dişin tek tek kaldığında düşmanıyla baş edebilecek güçte daha vahşi, daha korkusuz bir hayvan olmasını sağlamaktı. Aylar geçiyor ve köpekle insanoğulları arasındaki anlaşma gittikçe pekişiyordu. Çok eskilere dayanan bir anlaşmaydı bu. Ta ilk kurdun ormandan kaçıp insanla yakınlaştığı günlerden beri süre geliyordu. Beyaz diş çabalarıyla bu anlaşmaya kendinden yana bir netelik kazandırdı. Anlaşmanın koşulları çok basitti. Beyaz diş et ve kemikten yapılmış bir tanrı uğruna özgürlüğünü hiçe sayıyor, bunun içinde yiyor, ısınıyor, korunuyor ve yakınlık görüyordu. Bunlara karşılık efendisinin malını, canını koruyor, ona hizmet ediyor, buyruklarına boyun eğiyordu. İnsanoğlunun malı olmak, ona hizmet etmek anlamına geliyordu. Beyaz Diş bu görevi yerine getiriyordu. Ama hizmet etmesinin nedeni sevgi değil korkuydu. Zaten sevgi nedir doğru dürüst bilmiyordu bile. Kiçe belli belirsiz silik bir anı olarak kalmıştı belleğinde. Tanrısına öylesine sıkı bağlarla bağlanmıştı ki kiçe karşısına çıksa bile anlaşmayı bozup onunla birlikte gidemezdi. Bu anlaşmayla ormandaki özgürce yaşantısından da soydaşlarıyla birlikte düşüp kalkmaktan da vazgeçmiş oluyordu. İnsanoğluna olan bağlılığı, özgürlük sevgisinin ve kandaşlarına duyabileceği özlemin çok daha üstündeydi. Uymak zorunda olduğu güçlü bir yasaydı sanki. Kıtlık Greyi Kunduz'un uzun yolculuğu son bulduğunda Bahar'ın eli kulağındaydı. Eski köylerine geri dönüp de Misah boynundaki ipi çözdüğünde beyaz diş bir yaşına basmıştı. Aylardan Nisan'dı. Beyaz diş henüz iyice gelişip serpilmemişti ama liplipten sonra kendi akranlarının en büyüğüydü. Anası babası gibi uzun boylu ve güçlüydü. Ne kadar yetişkin köpek varsa daha şimdiden boyu ölçüşebilecek duruma gelmişti onlarla. Ama biraz daha semirmesi gerekiyordu. Bedeni çelimsiz ve kuru olmasına karşın dayanıklıydı. Kurtlara özgü tipik boz renkli tüyleri vardı. Dış görünüşüyle de tam bir kurttu o. Anası kiçeden az buçuk köpek kanı geçmişti ama bu onu bedensel yapısı açısından değil de zihinsel gelişim açısından etkilemişti. Köyde aile aylak, aylak dolaşırken çıktığı uzun yolculuk öncesinden tanıdığı insanları neşe içinde seyrediyordu. Sonra köpeklere baktı. Bu arada yavru köpekler de kendisi gibi gelişip büyümüştü. Yaşlı köpekleri eskisi kadar korkunç bulmuyordu şimdi. Artık onlardan pek korkmuyor, aralarında kendisini de şaşırtan rahat bir güvenle dolaşıyordu. Kampta Barsek adlı yaşlı bir köpek vardı ki eskiden hırlayıp da dişlerini gösterdi mi beyaz dişin ödü kopardı ondan. O zamanlar neden güçsüz ve düşkün olduğunun anlamasına yeterdi bu hırlama. Oysa şimdi yaşlı köpeğin gittikçe elden ayaktan düştüğünü kendisinin seher geçen gün daha da serpelip geliştiğini fark ediyordu. Kızıl Kızılderilerce yeni avlanmış bir geyik parçalanırken beyaz diş köpeklerle kendi arasındaki değişikliğin farkına vardı. Payına düşen etli bir ayakla bacağı alıp öteki köpeklerin gözünden uzak bir köşeye bir çalılığın arkasına çekildi ve yemeğini yemeye koyuldu. Tam bu sırada Balsek yanına sakuldu. Yaşlı köpeğin saldırıya geçmek üzere olduğunu gören beyaz diş ani bir kararla hiç duraksamaksızın üzerine atıldı ve onun iki yerinden ısırdıktan sonra geriye sıçradı. Balsek beyaz dişin bu beklenmedik gözü pekliği ve çevikliği karşısında afallamış, olduğu yerde donup kalmıştı. Kanlı kemik parçasının üzerinden birbirlerini süzdüler bir süre. Basek görmüş geçirmiş bir köpekti. Eskiden hiç zorbalığa döküldü müydü hırlaştı köpeklerin gözünü kolayca korkuturdu. Ama şimdiki köpeklerin gittikçe daha atılgan daha kabadayı olduklarını görüyordu. Acı deneylerdi bunlar. Düşmanıyla başa çıkabilmek için bir an düşünüp taşındı. Onu alt edecek bir hileye başvurmayı tasarladı. Eğer daha eskiden olsaydı hiç durmaz beyaz dişin üzerine atılıverirdi. Ama çaptan düşmüştü. Şimdi gittikçe tükenen kuvveti böyle olmasına olanak bırakmıyordu. Türlerini öfkeyle kabartıp kemik parçasının üzerinden kötü kötü süzdü beyaz dişi. Beyaz diş bir an için o eski saygınlığının yeniden canlandığını duyar gibi oldu. Bocalıyordu. Neredeyse yelkenleri suya indirecekti ki. Ama ne olursa olsun böyle bir yenilgiyi yine de bir türlü gururuna yediremiyor. Bu yüzden de durumu kurtaracak bir yol arıyordu. Eğer Barsek öfkeli öfkeli humurdanmaya devam etse ve büründüğü o korkunç görünüşü bozmasa beyaz diş olanları sineğe çekip oradan uzaklaşacaktı. Gel gelelim yaşlı köpek sabırsızlık göstererek büyük bir yanılgıya düştü. Kavgayı şimdiden kazandığı sanısıyla kendini tutamadı ve kemiğe doğru bir adım atıp koklamak için başını eğdi. İşte o zaman beyaz dişin tüyleri birdenbire diken diken oldu. Bu anda bile iş işten geçmiş sayılmazdı Barsek için. Eğer kemiğin yanında hiç istifini bozmadan durup da düşmanına kızgın bir bakış fırlatsa beyaz diş yenilgiyi kabullenerek çekip gidecekti. Ne var ki taze etin kokusuyla başı dönen Belsek boş bulunup kemiği kemirmeye başladı. Beyaz diş bunu görünce zıvanadan çıkıverdi. Sürüdeki arkadaşları üzerinde aylardır kurduğu üstünlük duygusu onu karşı koymaya zorluyordu. Kendisinin olan bir etin bir başkasınca göz göre göre yenmesine seyirci kalamazdı. Her zamanki alışkanlığıyla düşmanlı hiç uyarmaksızın ansızın saldırıya geçti. Daha ilk pençete bahsekin sağ kulağı yırtıldı. Yaşlı köpek saldırının beklenmedik çabukluğu karşısında şaşırmıştı. Ama aynı çabuklukla başına gelecek olanlar bu kadarla da kalmıyordu. Niye uğradığını anlamadan kendini yerde buldu. Bu kez de gırlandan yaralanmıştı. Doğrulmak için debelenip dururken genç köpeğin dişlerini iki kez daha omzuna sapladığını duydu. Gerçekten de şaşılası bir çeviklikte bu Basek karşı koyup dişiyle tırnağı ile saldırdı. Bir iki pençe attı ama hepsini de ıskaladı. Bir an sonra burnu da baştan başa yarılmıştı. Geri geri çekilerek kavga alanından sendeliye sendeliye uzaklaştı. Roller değişmişti artık. Beyaz diş kemiğin önünde duruyor, kabarık tüyleri ve kan bürümüş gözleriyle öfkeli öfkeli homurdanıyordu. Basekse ise az ötede kıyrığını kısmış, kaçmaya hazırlanıyordu. Böyle yıldırım gibi parlayıveren bir düşmanla dövüşmeyi göze alamazdı. Eli kulağında olan kocamışların doğurduğu güçsüzlüğü içi burkularak acı acı duymaya başladı. Hiç bundan sonraki saygınlığını yitirmemeyi düşünerek hiç istifini bozmadan bu genç köpeğe ve kemiğe sırtına dönüp gururla uzaklaştı. Bir an sonra durup yaralarını yalamaya koyuldu. Bu olay beyaz dişin güvenini ve gururunu arttırmıştı. Yetişkin köpeklerin arasında göğsünü gere gere yürüyordu artık. Eski çekliğini tümüyle atmıştı üzerinden. Yenilgiye kolayca boyun eğmiyor, başını her zaman dik tutuyordu. Göze batmak, kimseyle dalaşmamak için çevresine kollaya kollaya gitmiyordu artık. Yolundan yürürken kendisine sataşılmamasını, saygı gösterilmesini istiyordu. Yaşıtları olan köpeklere ya da kendi sürüsündeki yavru köpekler gibi küçük görülmeye, ensesine vurulup dokmasının alınmasına dayanamıyordu. Öbür köpek yavruları, büyükleri görünce kıyıya çekilip onlara yol veriyor Sıkıyı görünce de et tayınlarını bırakıp savuşmak zorunda kalıyorlardı. Oysa geçimsiz, hırçın ve her zaman canı burnunda olan beyaz diş kimseye yüz vermediği, başkalarıyla ilgilenmeye tenezzül etmediği için artık büyük köpeklerle bir tutulur olmuştu. Bir iki denemeden sonra ağızlarının payını almışlar, beyaz dişi rahat bırakmanın durup dururken ona sataşmamanın daha doğru olacağı kanısına varmışlardı. Eğer onu rahat bırakırlarsa o da onları rahat bırakıyordu. Yaz ortalarında bir deney daha geçti beyaz dişin başından. Avcılarla birlikte bir giyeğin ardına düştüğünde köyün ucuna kurulmuş yeni bir çadır gördü. Ne var ne yok diye çadırın çevresinde dönenip dururken birden birdenbire çiçeğiyle karşılaştı. Hemen durup baktı. Hayal meyal anımsal gibi oldu annesini. Ama annesi dişlerini gösterip de o çok iyi tanıdığı vahşi sesiyle hırlayınca beyaz dişin gözler önünde tumanlar açık seçik canlını verdi. Ta geçmişte kalan çocukluk günleri, işitliği hırıltıyla ilişkili tüm olayları bir bir anımsadı. Anası dünyanın merkezi demekti onun için. Ta ki tanrıları yakıt. dek. O günlerin sıcaklığını yüreğinin derinliklerinde duyar gibi oldu. Büyük bir sevinç içinde anasına doğru atıldı. Gel gelelim kiçe, keskin dişleriyle karşıladı onu. Yanağını kemiğe kadar yırttı. Beyaz diş bu davranışa bir anlam verememişti. Şaşkınlıkla geri çekildi. Oysa kiçenin bunda bir suçu yoktu. Bir ana kurdun eski yavrusunu tanıması olanaksızdı. Beyaz diş bir yabancıydı onun için. Yuvasına zorla girmek isteyen bir düşmandı. Saldırı hakkını yeni yavrularını bu türlü davetsiz misafirlerden korumak zorunluluğundan alıyordu. Bu arada yavrulardan biri beyaz dişe doğru badi badi ilerledi. Kardeş olduklarını ikisi de bilmiyordu. Beyaz diş yavruyu merakla koklayacak oldu. Tam o sıradaki çe saldırıya geçip yeniden yaraladı yüzünü. Beyaz diş bunun üzerine biraz daha geriledi. Az önce sevinçle canlının anılar yeniden karanlıklara gömülü vermişti şimdi yavrularını yalayan ve zaman zaman kendisine dönüp pırlayan kiçeye şöyle bir baktı kendisince hiçbir değeri yoktu artık anasının hem kendi başının çaresine bakmayı da öğrenmişti nasıl olsa kiçe'nin yaşamında kapladığı yer yıkılmış aralarındaki bağ kopmuştu artık bundan böyle birbirlerinin yaşamında yerleri kalmamıştı beyaz diş durduğu yerde aval aval bakınıp bütün boğulup bitenlere bir anlam vermeye çalışırken. Kiçe üçüncü kez saldırıp onu oradan kovmaya çalıştı. Beyaz diş kendi soyundan bir dişiyle dövüşmek istemediği için kovulma girişimine karşı çıkmadı. Erkeklerin dişilerle dövüşmemesi bir soy yasasıydı. Bu yasa konusunda bilinçli bir bilgiye sahip değildi. Bunu deney yoluyla da öğrenmiş değildi. Ama nasıl ki geceliğin ölümden ve bilinmeyen güçlerden korkarak... ...aya ve yıldızlara doğru olunmuş, bilinmeyen bir itilimin etkisinde kalmışsa... İşte şimdi bu yasayı da kendisi için bu yola yönelten bir dürtünün yardımıyla sezinlemişti. Aylar ayları kovaladı. Beyaz diş gelişip serpiliyor, ağırlığı ve cüssesi artıyor, kişiliği de kalıtımın ve çevre yasalarının çizdiği yolda gelişiyordu. Kalıtımın verdiği nitelikler onun yapıldığı hamuru tamamlayan bir tür maya gibiydi. Bu hamur türlü biçimlerde yoğrulabilirdi ama onu yoğurup belirli bir biçime sokmada çevrenin büyük bir payı vardı. Beyaz diş insanoğlunun dizi dibine sokulmamış olsaydı doğanın yabanıl ortamı içinde özbez öz bir kurt olarak yetişecekti. O da şimdi insanoğlunun bulunduğu bambaşka bir çevredeydi ve bu çevre kurttan çok bir kurt köpeği yapmıştı onun. Yaradılışından gelen bir takım niteliklerin ve çevre koşullarının etkisi altında belirli bir kişilik kazandı. Kaçınılması olanaksız bir değişimdi bu. Günden güne daha hırçın, daha kıyıcı, daha yanına yaklaşımaz bir hayvan olup çıktı. Öbür köpekler de onunla dalaşmamanın el dost geçinmenin akıl kârı olduğunu iyice anlamışlardı artık. Gri kunduz ise beyaz dişin değerini her geçen gün daha iyi anlıyordu. Beyaz dişe güç veren bütün bu niteliklere karşın üzerinden bir türlü atamadığı zayıf bir yanı vardı. Alay edilmeye dayanamıyordu. Nefret ediyordu insanların gülmesinden. Kendisine dilde de neye gülerlerse gülsünler vılk gelirdi ona. Ama kendisiyle alay etmiyorlar mıydı kuduruyordu öfkeden. Onun kırıcı küçük düşürücü bir şeydi bu alaylı kahkahalar. Kılgına dönüyordu böyle zamanlarda. Öfkeden içi içini yiyor, saatler sonra bile hırtını almak için çatacak yer arıyordu. İşte o zaman beyaz dişin damarına basacak olan köpeğin çekeceği vardı. Gri Kunduz'a diş geçiremeyeceğini biliyordu. Tanrısal bir gücü ve evde sopası vardı çünkü Gri Oysa köpeklerin tabana kuvvet kaçmaktan başka bir silahları yoktu. Beyaz Diş ne zaman alaylı kahkahalar yüzünden çılgına dönüp de üzerine gelse, çil yavrusu gibi dağlı verirlerdi. Beyaz Diş üç yaşına bastığı yıl Mackenzie Kızıl Derileri yeni bir kıtlıkla karşı karşıya kaldılar. Yazın tek tük balık yakalayabilmişlerdi. Kışında geyikler her zamanki kışlaklarını bırakıp gittiler. Tavşanların da neredeyse köplerine kıran girmişti. Aşırıktan bir deri bir kemik kalanlar da birbirine düştüler. Kendilerinden daha zayıf olanları buldukları yerde öldürmeye başladılar. Yalnızca daha güçlü olan hayvanlar kurtarabildi postu. Avcılıkla geçinen kızıl erlerin yaşlı ve zayıf olanları açlığa dayanamayıp öldüler. Açlıktan inimin inim inleyen kadınların ve çocukların acı çığlıkları yükseliyordu köyden. Çünkü ellerinde bulunan azıcık yiyecekle yetinmeye çalışıyor. Yiyecek payının da büyük bölümünü ormanda umutsuzca av arayan avurtları birbirine geçmiş erkeklerine ayırıyorlardı. Kıtlık ortalığı öylesine kasıp kavuruyordu ki insanlar makosenlerin ve eldivenlerin derileriyle nefislerini köreltmeye çalışırken köpeklerde koşum takımlarını hatta kırbaçlarını kemirmeye başladılar. Kimi zaman köpekler birbirlerini insanlar da köpekleri yiyordu. En zayıf ve en değersiz olan köpekler öncelikle yenildi. Geri kalan köpekler gözlerin üzerine dikildiğini görünce sıranın kendilerine geldiğini anlıyorlardı. En akıllı ve yürekli olanlar açlığın düşkünleştirdiği tanrıların kursaklarına gitmemek için kaptan kaçıp soluğu ormanda aldılar. Gel gelelim orada da iyi açlıktan titrettiler kuyruğu ya da kurtlara yem oldular. İşte bu acı günlerde beyaz dişli ormana attı kapağı. Öteki köpeklerden daha iyi ayak uydurdu orman yaşantısına çünkü çocukluk döneminden alışıktı buna. Hele hele sinsice sokulup küçük hayvanları gafil avlamakta kimse onunla ışık atamazdı. Gizlendiği yerde saatlerce bekliyor yere indiği anda üstüne atılmak için bir sincapın her hareketini en az açlığı kadar büyük olan bir sabırla kolluyordu. Böyle zamanlarda sincap yere inse bile beyaz diş acele etmiyor hayvanın her an bir ağaca tırmanabileceğini düşünerek kaçma olanağının büsbütün ortadan kalktığı bir zamana dek bekliyordu. İşte o zaman yattığı pusudan boz zenkli bir ok gibi fırlayıp hedefini hiç kaçırmıyordu. Sincap onun o korkunç hızıyla baş edemezdi zaten. Sincapları avlamak da gerçi çok ustaydı ama bunlarla doyması olanaksızdı. Çok az sayıda sincap vardı çünkü. Bu yüzden daha ufak tefek hayvanlar avlamak zorunda kaldı. Öylesine açtı ki farelerin yuvalarını eşeleyip onları dışarı çıkarmaya bile uğraştı. Kendisinden çok daha aç olan gelinciklerle bile dövüşmeyi yedirebiliyordu kendine. Açlığın dayanılmaz bir durum aldığı zamanlarda kampın yanı başına gidiyor ama daha fazla sokulmuyordu. Tanrıların eline düşmemek için ormanda saklanıyor, kimi zaman kurulu tuzakları yağmalıyordu. Hele bir gün gri kunduzun tuzağına düşen bir sarşanı bile çalmıştı. Oysa gri kunduz o sırada ormanda düşe kalka yorgun argın dolaşıyor, açlığın verdiği bitkinlikte adım başında oturup soluk soluğa dinlenmek zorunda kalıyordu. Günlerden bir gün beyaz dişi küçük bir kan kardeşiyle karşılaştı. Açlıktan kaburgaları çıkmıştı küçük kurdun. Eğer ölesiye aç olmasaydı belki de kurt kardeşinin ardına düşüp yırtıcı soydaşlarına katılacaktı beyaz diş. Ne var ki açlık baskın çıktı. Küçük kurdu öldürüp yedi. Salih'e yaver gidiyordu. Ne zaman açlıktan beli bükülür gibi olsa av bulabiliyordu. Üstelik böyle bitkin düştüğü anlarda karşısında kendinden daha güçlü hayvanların çıkmaması da büyük şanstı. Bir gün bir aç kurt sürüsünün saldırısına uğramış, bitmek bilmeyen kıyasaya bir kovalamaca başlamıştı. Beyaz diş iki günde yediği bir savaş verdiği güçle... Postu kurtarabilmeyi becerdi. Kurtlardan daha iyi beslenmiş olduğu için onlarla arayı açmakla kalmadı. Bir ara geri dönerek bitkin kovalayıcılarından birini yakalamayı bile başardı. Bu olaydan sonra o yöreden ayrılarak doğduğu vadeye döndü. Orada eski mağarasında ile karşılaştı. O da tanrıların koruyuculuğundan umudunu keserek kaptan ayrılmış ve yavrularını doyurmak için eski inine sığınmıştı. Şimdi ise yavrularından ancak birisi sağ kalmıştı ve bu gidişle onun yaşaması da kuşkuluydu. Artık büyümüş olan oğlunu hiç de iyi karşılamadı kiçe. Ama beyaz dişin aldırış ettiği yoktu buna. Nasıl olsa anasına muhtaç değildi artık. Kiçe'ye bilgece bir tavırla sırtını dönüp ırmak boyunca yukarı doğru ilerledi. Irmağın çatal ağzında sola saparak bir zamanlar annesiyle birlikte dişe diş bir kavga verdikleri dişi başağın mağarasına geldi. Şimdi bomboş olan bu ünde bir gün dinlendi. Yaz başlarında kıtlık sona ererken kendisi gibi ormana sığınan ve çok kötü günler geçirmiş olan lipliple karşılaştı. Hiç beklenmedik bir anda birdenbire olmuştu bu karşılaşma. İkisi de ters yönlerden dik bir uçurumun eteğini dönecekleri sırada bir kayanın dönemecinde burun buruna geldiler. Bir an için ilkildiler ve kuşkulu kuşkulu süzmeye başladılar birbirlerini. Beyaz diş o hafta çok iyi avlanmış karnını tıka basa doyurmuştu. Ama tok olmasına karşın lip lipi görür görmez sırtındaki tüyleri diken diken oldu. Hayvanın çektirdiği acıların ve yaptığı saldırıların anısı tüm canlı ile gözlerinin önündeydi. İliğine kemiğine işlemişti bütün o işkenceler. Can düşmanı karşısında ister istemez tüylerini kabartmıştı. Dişlerini gösterip hırladı. Hiç duraksamadan büyük bir çabukluk da harekete geçti. Lip lip geri çekilmeye çalıştı. Ama beyaz diş fırsat vermeksizin bir omuz darbesiyle yere devirdi onu. Ve dişlerini kurbanının sıska saplayı saplayıverdi. Dişleriyle tutarak avının çevresinde bir süre döndükten sonra bıraktı. Lip lip can çekişiyordu. Bu ölüm kalım savaşından zaferle çıkan beyaz diş yeniden yoluna devam ederek çekip gitti. Bir iki gün döndü dolaştı ve sonunda ormanın kıyısında maken zırmanı doğru uzanan bir düzlüğe geldi. Kıtlıktan önce bomboştu burası. O ise şimdi bir köy kurulmuştu. Ağaçların altında sinerek bir süre göz gezdirdi köye. Gördüğü şeyler, işittiği gürültüler ve duyduğu kokular hiç de yabancısı değildi. Bu yeni yere kurulmuş olan köy kendi eski köyüydü. Altıncı ayrım Adi iniltiler, sızlanmalar işitilmiyordu artık. Tam tersine işit bu seslerde mutluluk havası okunuyordu. Öfkeyle bağıran cırlak bir kadının sesi işitildi ama bu öfkeli bağırı ancak tok bir kadından gelebileceğini anlamak zor değildi. Hem havada da balık kokusu vardı. Kıtlık geçmiş, yiyecek bollaşmıştı demek ki. Bunun üzerine göğsünü gere gere ormandan çıktı ve dost doğru gri kunduzun çadırına yöneldi. Gri kunduz ortalıkta yoktu. Kula kuç onu görünce sevincinden çığlığı bastı. Sonra da koca bir balık aktörünü. Balığı gövdeye indiren beyaz diş oracağı kıvrılıp efendisinin dönüşünü beklemeye koyuldu. Cinsinin düşmanı Gerçi zayıf bir olasılıktı ama eğer beyaz diş yaradılışında köpek kardeşleriyle dosya getirme olasılığı bulunsaydı bile, sürünün başına getirilip de kızağın önüne koşulmasıyla bu olasılık bütün ortadan kalkmış oldu. Çünkü sürü başı olduğu için bütün köpekler düşman kesilmişlerdi ona. Mitcha'nın bol et verdiğini, gerçekten ya da numaradan olsun her zaman ayrıcalık gösterildiğini, özellikle havada savrulan tüylü kuyruğunu ve durmadan inip kalkan art ayaklarıyla habire koşturup durduğunu görmek köpeklerin düşmanlığını bizzet bütün körüklüyordu. Beyaz işte en azından onlar kadar nefret ediyordu köpeklerden. Kızan başını çeken önce köpek olmaya işte cenatlığı yoktu. Üç yıldır sartakladığı, çekip çevirdiği bu şamatacı köpeklerin önü sıra koşturup durmak çekilir şey değildi. Ama ne olursa olsun dişini sıkmak zorundaydı. Yoksa kuyruğu titretmesi işlem bile değildi. Olsa hiç de ölmeye niyeti yoktu. Mitsah kızı hayler haylamaz bütün sürü öfkeyle havlayarak beyaz dişin ardına takılıyordu. Bu saldırılardan kendini koruması olanaksızdı. Geriye dönecek olsa Mitsah'ın kırbacı yılan gibi kırılarak suratında şaklayı veriyordu. Bu durumda koşmaktan başka çıkar yolu kalmıyordu. Kendisini kovalayan bu kudurmuş köpek sürüsüne kuyruğu ve art ayakları ile bir şey yapamazdı. Acımasız düşmanlarının sivri dişleri karşısında silah sayılmazdı bunlar. Yaradılışın aykırı da gelse her adımda gururun ayakları altına alarak gün boyunca ha babam koşturup duruyordu. Yaradılışının gereklerine ters düşen, doğal kişilikle bağdaşmayan bir işi yapmak zorunda bırakılmak isyana yol açıyor. Böylesi bir durum tıpkı vücudun dışına doğru çıkması gerekirken etin içinde ters dönerek büyüyen, acıtan ve ilin toplayan kıllara benzer. İşte beyaz diş de aynı durumdaydı. Kuyruğu dibinde uluyup duran süreye saldırmak için dayanılmaz bir istek duyarken... ...tanrıların istenci ve bu istenci yerine getiren bir kulaç boyundaki geyik bağırsağından yapılma yakıcı kırbaç... ...bu evisini kursanda bırakıyordu. Acı ve çaresizlik içinde kendi kendini yiyor... ...yüreğinde yırtıcı ve dizgin tanımaz yaratılışı kadar güçlü bir kin ve nefret duygusu boy veriyordu. Kendi cinsine kıyasaya düşman kesilmiş bir yaratık varsa beyaz düşün ta kendisiydi bu. Ne aman diliyor ne de aman veriyordu... Köpek sürüsü her fırsatta onu durmadan yara veri içinde bırakıyor ama beyaz diş de bunları onlara pahalıya ödetiyordu. Akşamları kamp kurulup da öteki köpekler kızaklarından çözüldüğü zaman korunmak için soluğu hemen insanların dizlerinin dibinde alan birçok önder köpeğinin tersine beyaz diş insanların yanına sığınmaya kalkmıyordu. Tam tersine kampta sink atıyor her yerde boy gösteriyor böylelikle de gündüz çektiği çilelerin acısını geceliğin fazlasıyla çıkarıyordu. Eskiden onun gözüne batmamak için görür görmez yol üzerine çekilen köpeklerin tutumu değişmişti şimdi. Gün boyunca süren kovalamacının etkisinde kalan köpeklerin gözünde kendilerinden kaçan beyaz dişin görüntüsü canlanıyor. Bundan aldıkları cesaretle yüz bulup kafa tutmaya çalkışıyorlardı. Ne zaman aralarına girecek olsa hemen hırt çıkıyordu. Böyle zamanlarda kan gövdeyi götürüyor, kızılca kıyamet kopuyordu. İçindeki kim ve nefret gittikçe çoğalıyordu beyaz dişin. Soluduğu havada bile kin ve nefret doluydu çünkü. Mitsah kıza durdurmak için buyruk verdiğinde önce beyaz diş uyuyordu bu buyruğa. Beyaz dişin bu tutumu önceleri sürüdeki köpekler arasında büyük bir kargaşalığa ve coşkunluğa yol açtı. Çünkü bekledikleri fırsatı en sonunda yakaladıklarını sanıp can düşmanların üstüne atılmak istiyor ama hemen arkada bulunan Mitsah'ın elindeki kırbacı şaklatıyor ve köpeklerin bu isteğini engelliyordu. Bir iki denemeden sonra durma buyruğu verildiğinde beyaz dişi saldırmamaları gerektiği kafalarına dank etti. Eğer kendiliğinden duracak olsa hemen üzerine saldırıp işini bitirebilirlerdi. Beyaz diş birkaç olaydan sonra kendiliğinden durmaması gerektiğini anladı. Zaten her şeyi çabucak kavruyordu. Gerçekten de kendini içinde bulduğu bu olağanüstü ağır koşullar altında eğer her şeyi çabucak öğrenmemiş olsaydı şimdi yedek postu çoktan kaptırırdı. Oysa köpekler kampta ona sataşmamayı bir türlü öğrenemediler. Her gün havlaya olaya kızlar çekerek onu kovaladıkları için bir önceki akşamın dersini unutuyorlar ve o günün gecesi ağızlarının payiğinden aldıkları halde ertesi gün beyaz dişe saldırmamaları gerektiğini yine de unutuyorlardı. Oldum bittim nefret etmişlerdi beyaz dişten. Bu nefretin nedeni ta derinlerde yatıyordu. Onu yadırgıyor aralarına doğru dürüst kavrayamadıkları bir ayrılığın bulunduğunu seziyorlardı. Yalnız bu bile ona düşman kesilmelerine yetiyordu. Onlar da tıpkı beyaz diş gibi evcilleşmiş kurtlardı. Ama bu evcil olma nitelikleri birkaç kuşaktan beri süre geliyordu. Bu bakımdan damarlarındaki vahşet yumuşamıştı. Vahşi ormana bu köpekler için tehdit edici bilinmeyen bir düşmanın bulunduğu korkunç bir yer demekti. Oysa beyaz dişin hamuru bu vahşi niteliklerle yoğrulmuştu. Yaradılışı ve davranışları ile hala göbekten bağlıydı ormana. Köpeklerin gözünde ormanın vahşetin simgesiydi beyaz diş. İşte bu yüzden ona diş bilediklerinde... Ormanın karaltılarında ve kamp ateşlerinin ışık lekesi dışında kalan yerlerde pusu kurup bekleyen tehlikelere karşı kendilerini savunmuş oluyorlardı. Bununla birlikte köpeklerin kısa zamanda öğrendikleri bir şey vardı ki o da ortak düşmana karşı bir arada bulunmaktı. Beyaz diş teke tek başa çıkılamayacak kadar dişli bir düşmandı. Sürü halinde üstüne meseler köpeklerin hepsini bir gecede tek tek haklayabilirdi. Gel gelelim toplu halde saldırıya geçtikleri için sen birini yere devirip işini bitirecekken ötekiler yetişiyordu. Hayvanın gırtlağına o öldürücü saldırıyı yapmaya fırsat kalmadan hepsi birden üstüne çullanıyordu. Daha kavga patlak vermeden önce hırt çıkacağını sezer sezmez bütün sürü toplanıp karşısına dikiliyordu. Kendi aralarında dalaşıp zaman zaman birbirlerini yiyen köpekler ortak düşmanları beyaz dış söz konusu olunca hemen kenetlenip eski kuyruk acılarını çekişmeleri unutuyorlardı. Onca didinmelerine karşın beyaz işi pek diş geçiremiyorlardı. Kendilerini oranla çok daha çelik, güçlü ve akıllıydı çünkü. Kıyıda köşede kapana kısınmaktan kaçınıyor, çevresini kuşatmalarına asla fırsat vermiyordu. Hiçbir köpek onu alaşağı etmeyi başaramamıştı. Yaşama nasıl büyük bir dirençle sıkı sıkıya yapışıyorsa ayaklarına da yere öyle dayıyordu. Köpeklerle tutuştuğu bu bitmeyen kavgada ayakta kalmak demek hayatta kalmak demekti. Bunu çok iyi anlamıştı. İşte öylece beyaz diş insanoğlunun ateşine sığınarak başlı özelliklerine yabancılaşan ve insanoğlunun koruyucu dizleri dibinde yumuşayan evcil kurtlardan oluşan kendi cinsine düşman kesilmişti. Acımasız ve amansız bir yaratıktı beyaz diş. Hamuru böyle yoğrulmuştu. Bütün köpeklere karşı kıyasiye bir savaş açmıştı. Bu savaşta öylesine amansız Öylesine korkunç davranıyordu ki kendisi de katı yürekli bir adam olan gri kunduz bile bu vahşeti gördükçe hayranlık ve şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kalıyordu. Onun bir eşini daha görmediğine yemin billah ederek sövüp sayıyordu. Ne var ki o yöredeki başka köylerdeki kızıl kızılderiler beyaz dişin kendi köpeklerinin canlarını okuduğunu gördükçe şaşkınlıktan şaşkınlığa düşüp ateş püskürüyorlardı. Beyaz diş beş yaşına bastığında gri kunduz da yine uzun bir yolculuğa çıktı. Bu yolculuk sırasında Mackenzie Irmağı boyundaki kayalık dağların karşısında uzanan bölgedeki ve Porçopina kıyılarından da Yukon ırmağına kadar uzanan yerlerdeki köylerin köpekler arasında yaptığı kırım uzun yıllar unutulmadı. Sıradan kendi halinde köpeklerdi bunlar. Böylesine çevik, atak ve karşısındakini hiç uyarmadan durup durup saldırıya geçen bir düşmanla dövüşmeye alışkın değillerdi. Beyaz dişin kıyasıya kana susamış çevik bir hayvan olduğunu bilmiyorlardı. Tüylerini kabartıp ayaklarını gererek üzerine doğru geliyor, önce meydan okuyorlardı. Oysa beyaz diş bu türlü peşverişerlerle zaman yitirmeksizin ok gibi fırlıyor, gırtlaklarına sarıldığı gibi daha niye uğradıklarını anlayamadan ve şaşkınlıklarını üzerlerinden atmaya fırsat kalmadan işlerini bitiriveriyordu. Kavga dendi mi kimse onunla aşık atamazdı. Her zaman ayağını denk alır, itişip kalkışmak gibi gereksiz peşrevlerle hiçbir zaman gücünü boş yere çarçur etmezdi. Birdenbire atılıp saldırıya geçer, sonra aynı çabuklukla hemen geri sıçrardı. Her gerçek kurt gibi o da göğüs göğüse dövüşmekten hiç mi hiç hoşlanmıyor, bundan titizlikle kaçınıyordu. Vücudunun başka bir vücuda uzun uzadıya dokunmasına katlanamıyordu. Bu türlü yakınlaşmaları, dokunmaları tehlikeli buluyordu. Kendisine dokunulunca kuduruyordu adeta. Bacakları üzerinde sapasağlam durmak istiyor, hiçbir canlı yaratığın kendisine dokunmasına göz yummuyordu. İşte bu benliğini ta derinden kavrayan ve hala içinde yaşayan vahşetin ta kendisiydi. İtilmişliği çocukluğundan bu yana bir başına sürdürdüğü yaşam bu vahşiliği bütün körükleyip geliştirmişti. Uzun boylu dokunmalar, yakınlaşmalar tehlike doluydu. Dokunma denilen şeyde bir tuzak kokusu seviyordu. Dokunmaya karşı duyduğu korku benliğinin derinliklerinde yatıyordu. İliğine kemiğine işlemişti bu korku. İşte bu nedenledir ki onu tanımayan köpekler kılına bile dokunamıyorlardı. Onların dişlerinden kaçmasını biliyordu. Daha kendisine dokunmalarına kalmadan köpekleri yenilgiye uğratıyor ya da darda kaldığı anda tabanları yağlıyor, böylece her kavgadan yarasız beresiz yüzünün akıyla sıyrılmasını beceriyordu. Ne var ki kimi zaman da kaçmaya fırsat kalmadan birkaç köpeğin birdenbire üstüne çullandığı ya da teke tek dövüştüğü köpeklerden biri tarafından ağır biçimde yaralandığı da olmuyor değildi. Ama bunlar tek tük uğradığı kazalardan başka bir şey değildi. Aslında çoğu zaman her kavgayı ustalıkla atlatıyor, ne yapıp yapıp her dövüşten sonra burnu kanamadan kurtuluyordu. Zamanı ve uzaklığı doğru olarak ayarlamak gibi büyük bir yeteneği vardı. Bilinçli bir eylem değildi bu. Hemen o anda kendiliğinden verirdi. Gözleri doğru görür ve sinirleri de bu görüntüyü aynı doğrulukla beynine aktarırdı. Vücudunun tüm organları sıradan bir köpeğinkilere oranla tam bir uyum içindeydi. Beyni... Sinirleri ve kasları tam bir eşgüdüm içinde çalışıyordu. Gözleri şu ya da bu hareketin daha başlangıç halindeki görüntüsünü beynine iletir iletmez, beyni hiçbir bilinçli çaba harcamaksızın o hareketin yapılması için gerekli olan süreyi hemencedik buluyordu. Beyaz diş böylece karşısına dikilen köpeğin saldırısını geçiştirip dişlerinden kaçınıyor, ayrıca karşı saldırıya geçmesini el verecek en kısa zamanı o göz açıp kapayıncaya dek geçi veren kısacık anı ayırt edebiliyordu. Beden ve beyin onda yetkin bir bütünlük, kusursuz bir mekanizma oluşturuyordu. Hiç kuşkusuz beyaz dişin sonradan edindiği üstün nitelikler değildi bunlar. Ama şu var ki öbür yaratıklara oranla doğa ona yalnızca biraz daha cömert davranmıştı o kadar. Beyaz diş Fort Yukon'a geldiğinde mevsim yazdı. Gri Kunduz MacKenzie ile Yukon arasındaki büyük su bendini kışın aşmış, ilkbaharda da kayalık dağlarının batısındaki vadiler davlanmıştı. Daha sonra buzların çözülmesiyle birlikte bir sandal yapmış ve Porto Irmağı'nı boyunca yola düşerek bu ırmağın kuzey kutup denencesinde Yukon'a kavuştuğu noktaya doğru uzanmıştı. Burada Hudson Körfezi Kumpanyası'na ana durak yeri bulunuyordu. Buraya bir sürü kızıl deriler toplanmıştı. Yiyecek boldu. Herkes büyük bir sevinç ve coşku içindeydi. 1898 yılı yazıydı. Binlerce altın arayıcısı Yukon üzerinden Akın Akın Dalsın'a ve Kalındayk'a gitmekteydi. Ama hedeflerine ulaşmak için daha yüzlerce mil yol almaları gerekiyordu. Çoğu binlerce mil kat etmek için bir yıldan beri dünyanın ta öbür ucundan yola çıkmışlardı. Gayikunduz işte burada konakladı. Altında hücum olduğuna ilişkin bir söylenti onun da kulağına çalınmış ve bu nedenle gelirken birkaç denk kürk, bağırsaktan dikilmişleri eldivenler ve makosen getirmişti. Bu işten bol kazançla çıkacağını ummasa böyle bir yolculuğa adımını bile atmazdı. Ama umduğundan çok daha fazla kâr sağladı. Düşlerinde bile taş şatlasa yüzde yüzlük bir kazançtan fazlasını aklının kıyısından bile geçirmemişti. Oysa yüzde binlik bir kâr sağlamıştı burada. Bütün yazı ve onu izleyen kışı da burada geçirmek parasına bile olsa mallarını satana dek yerleşmeye karar verdi. Mallarını tam bir kızıl derliğe yakışan bir dikkatle gıdım gıdım satacaktı. Beyaz diş ilk kez Fort Yukon'da karşılaştı beyazlarla. Bunları daha önce tanıdığı kızıl derilerle kıyasladı. Ve onların daha yüksek bir ırktan yaratıklar, daha güçlü tanrılar oldukları yargısına vardı. Beyaz tanrıların çok güçlü olmaları onu derinden etkilemişti. Üstün tanrılar oluşları zaten bu derli güçlü oluşlarından ileri geliyordu. Beyaz tanrıların kızılderili tanrılardan daha güçlü oluşlarını açık seçik ortaya çıkaracak ayrımı yapamıyordu zihninde. Bu bir sezgiydi ama güçlü bir sezgiydi. Yavrunkan yüksek ve geniş çadırları insanoğlunun üstünlüğünü simgeleyen nesneler olarak kabul etmişti. İşte şimdi de bu koca kütüplerden yapılmış binalar onda aynı görkemli duyguları uyandırıyordu. Güç diye buna denirdi işte. Bu beyaz tanrılar öylesine güçlüydü ki kendini bildi bileli tanıdığı kızıl derdi tanrıların en kuvvetlisi saydığı gri kunduzdan bile daha güçlüydüler. Ve her şeye egemen olan bir güçleri vardı. Bu beyaz tanrıların yanında gri kunduz koca bir bebekten farksızdı. Hiç kuşkusuz beyaz diş bunları yalnızca seziniyor, tam anlamıyla kavrayamıyordu. Bir hayvan olarak bilinçli güdüleriyle değil de sezgileriyle davranarak beyaz derili insanların en üstün tanrılar olduğu sonucuna varmıştı. Önceleri bu üstün tanrılara karşı kuşkuluydu. Nedenli tehlikeli olabilecekleri, ne gibi acılar verebilecekleri ilk bakışta belli olmuyordu pek. Onların gözüne bakmaktan çekiniyordu. Ama yine de merakını yenemeyip gizli gizli gözetlemekten alamıyordu kendini. İlk zamanlar çekinerek çevrelerinde dolaştı. Onları uzaktan uzağa seyretti. Ama daha sonra öbür köpeklerin hiçbir şey olmaksızın beyazların yanına sokulduklarını görünce enikonu yüreklendi. Kendisi de beyaz adamların ilgisini çekti. Onun kurda benzeyen görünüş ve davranışları adamların gözünden kaçmamıştı. Beyaz dişi birbirlerine gösteriyorlardı. Parmaklarını uzatıp da kendisini işaret ettikleri zaman beyaz diş hemen dikkat kesiliyor, yanına yaklaşmaya kalktıklarında gerileyerek dişlerini gösteriyordu. Hiçbiri ona elini sürmeyi başaramamıştı. Aslına bakılacak olursa bu başarısızlık bir bakıma büyük bir şans da onlar için. Çok geçmeden beyaz diş bu ana konak yerinde pek az topu topu 12 kadar beyaz tanrının sürekli olarak oturduğunu öğrendi. İki üç günde bir büyük vapur geliyordu. İşte bu vapurda beyaz tanrıların nedenli güçlü olduklarının bir başka kanıtıydı. Bir iki saatliğine kıyıya yanaşan vapurdan beyaz adamlar iniyor ve sonra yine binip gidiyorlardı. Buna bakarak beyaz diş beyaz insanların sayılamayacak kadar çok olduklarına karar verdi. Daha ilk bir iki gün içinde öyle çok beyaz adam görmüştü ki bunların sayısı ömrü boyunca gördüğü kızıl kızılderilerden kat kat daha fazlaydı. Günler günleri kovalıyor ve ırmaktan akın akın beyaz insanlar çıka geliyor, bir iki saat oyalandıktan sonra yine yola çıkıp ırmak boyunda gözden yitip gidiyorlardı. Beyaz tanrılar güçlü olmasının güçlüydiler ama köpekleri nedense pek çıtkırıldım şeylerdi. Beyaz Diş, efendileriyle birlikte karaya çıkan köpeklerin arasına şöyle bir gelince çabucak anlayıverdi bunu. Boyları, biçimleri değişikti. Kimisi bodur, bastı bacak köpeklerdi, kimisi de çırpı bacaklı. Kimisinin postu yoktu, derileri dımdızlaktı ya da kısacık tüyleri vardı. Ama hepsinin ortak niteliği dövüşmesini bilmemekti. Kendi cinsinin amansız düşmanı olan Beyaz Diş, onlarla dövüşmeye karar verdi. Ve çok geçmeden hepsinin düşmanlığını kazandı. Beceriksiz ve aptal köpeklerdi bunlar. Kuru gürültü çıkarıp ortalığı ayağa kaldırmaya bayılıyordu. Hoplayıp sıplayarak üstüne atılıyorlar. Beyaz dişin ustalıkla ve kurnazlıkla yaptığı şeyi canlarını dişlerine takarak becermeye çalışıyorlardı. Ciyak ciyak havlayarak saldırıya geçtikleri zaman beyaz diş hemen yana sıçrayıp saldırıyı savuşturuyor. Sonra beyaz adamlar hayvanlarını yeniden vapura bindirip öteki köpeklerden vahşice öcalıyorlardı. Bir seferinde çok değer verdiği köpeklerden birinin göz göre göre parçalandığını gören bir beyaz adam tabancasını çektiği gibi saldırgan köpek sürüsünün üstüne boşalttı. Altı köpek birbiri ardından ölü ya da ölesiye yer olarak yere serildi. Beyaz tanrıların gücünü anlatan bu yeni kuvvet gösterisi beyaz dişin kafasını uzun süre kurcaladı durdu. Ne var ki kendi cinsinden hiç mi hiç hoşlanmadığı... Ve ayağını denk alıp her badireyi kazasız belasız atlatmasını becerebildiği için bu kanlı oyuna bayılıyordu. İlk zamanlar beyaz adamların köpeklerini yalnızca oyun olsun diye öldürüyordu. Ama zamanla bu işi boynunun borcu bildi. Zaten başkaca hiçbir işi yoktu. Gri kunduz mallarını satıp kesesini doldurmakla meşguldü. Bu arada fırsatı ganimet bilen beyaz dişli, de, kızıl delilerin hırçın köpeklerini ele başladık ederek iskelede gezip tozuyor, yeni vapurların gelmesini dört gözle bekliyordu. Beyaz dişin bu köpek sürüsüne katıldığı söylenemezdi pek. Çünkü öbür köpeklerin arasına karışmıyor, kendini hep açıkta tutuyor, aralarına katılmaktan çekiniyor, bundan büyük bir titsizlikle kaçınıyordu. Gerçi yabancı köpeklerle kavgaya tutuşup onlardan birini yeri yıkıyor... Sonra da bekleşen sürü işini bitirsin diye kenara çekiliyor ve böylelikle onlarla işbirliği yapıyordu. Ama işin farkına varan beyaz sahneler ölçü almak için harekete geçer geçmez sürüden ayrılmasını da biliyordu. Kavgayı başlatmak için yabancı köpekleri uzun uza diye sataşmak zahmetine bile katlanmıyordu. Karaya ayak basar basmaz köpeklerin karşısında şöyle bir boy göstermesi kızılca kıyametin kopmasına yetiyordu. Onu görür görmez hemen üstüne saldırıyordu köpekler. Sanki içgüdüsel bir dürtüyle yapıyor gibiydiler bunu. Beyaz diş onların gözünde vahşetin ete kemiğe bürünmesi demekti. Kendilerinin baranamayarak çekip gittikleri ormanlarda, kamp ateşlerinin çevresini kuşatan karanlık kuytularda pusuda bekleyen, o tehdit edici, o bilinmeyen, o korkunç yaratıntı kendisiydi beyaz diş. Oysa kendileri kuşaklardan beri insanoğlunun kamp ateşi başından ayrılmadıkları için vahşetleri yumuşamış, bırakıp geldikleri, ihanet ettikleri ormandan korkmayı öğrenmişlerdi. Vahşetin yarattığı korku kuşaklar boyunca süre gelmiş ve iliklerine kemiklerini eşlemişti. Yüzyıllardan beri korkunun ve tehlikenin ifadesi olmuştu orman onlar için. Bütün bu süre içinde efendileri ormanın vahşi yaratıklarını öldürme özgürlüğü tanımıştı onlara ve böylece yalnız kendileri için değil, Aynı zamanda efendilerini de korumuş oluyorlardı. Güneyin yumuşak ikliminden gelen bu köpekler, iftira üzerinden geçip ayaklarının toz öyle yukon kıyılarına çıkar çıkmaz beyaz dişi görüyor ve aynı anda içlerinde ona saldırıp yok etmek için dayanılmaz bir istek duyuyorlardı. Kentlerde doğup büyümüş olmalarına karşın orman karşısında duydukları korku hala yaşıyor dişlerinde. Güp'e gündüz karşılarında buldukları bu kurd'a benzer yaratı, yalnız kendi gözleriyle değil atalarının gözleriyle de gördüler. Damarlarında yatan anılar onlara yüzyıllardır süregelen kuyruk acısının hedefi olan kurdu gösteriyordu. Bütün bunlar beyaz diş için bir eğlence kaynağıydı. Kendi dış görünüşü yabancı köpekleri nasıl çileden çıkarıyor ve onu avlamak için kendilerine bir hak gösteriyorlarsa beyaz diş de aynı şekilde onlara meşru birer av gözüyle bakıyordu. Issız birinde dünyaya gözlerini boşuna açmamış, keklik gelincik ve vaşakla ilk kavgasını boşuna yapmamış, Kızıl kızılderilerin köyündeki köpeklerin çektirdiği çilev acıları boş yere katlanmamıştı. Eğer bütün bunlar başka türlü gelişseydi, kendisi de bambaşka bir hayvan olup çıkacaktı. Eğer yaşantısına liplip lip gibi bir köpek girmemiş olsaydı, çocukluk dönemi öbür köpek arkadaşlarıyla hoplaya zıplaya geçirecek ve kendi cinsine yakınlık duyan köpeğe daha çok benzeyen bir yaratık olarak büyüyecekti. Öte yandan eğer gri kunduz, beyaz dişin yaratılışının, Derinliklerindeki sevgi ve dostluk itkandiliğiyle anlayıp öğrenmeye çalışsaydı hayvanın huyu suyu daha yumuşak olabilirdi. Gel gelelim bunların hiçbiri böyle olmamıştı. Beyaz dişin hamuru başka türlü yoğrulmuştu. Kendi kabuğuna çekilmiş, hırçın, huysuz, kan dökücü bir yaratık, kendi cinsine düşman kesilen bir hayvan olup çıkmıştı. Çılgın Tanrı Port Yuko'da pek az beyaz insan oturuyordu. Bu beyazlar buraya yerleşeli epey olmuştu. Kendilerine mayasız derler ve onları öbür beyazlardan ayıran bu adla kıvanç duyarlardı. Vapurla bu yere yeni gelen beyaz adamları küçümser, onları çika diye çağırırlardı. Kendilerine böyle seslenilmesi yeni gelen yabancıların en konu canlarını sıkardı. Bunlar ekmeklerini mayayla yaptıkları için mayasızların bu alaylarının altında tüpedüz kıskançlık duyguları yatıyordu. Yerli beyazlar işte bu nedenle yabancıları hiç çekemiyor, başları derde girdikçe zevkten dört köşe oluyorlardı. Hele beyaz dişle çetesinin yeni gelen köpekleri öldürdüğünü görmüyorlar mıydı, yürekleri yağ bağlıyordu. Ne zaman kıyıya bir vapur yanaşacak olsa hemen iskeleye koşup beyaz dişin kavgayı başlatmasını, öteki kızıl derilerin köpekleri gibi onlar da dört gözle beklemeye başladılar. İşte bu beyaz dişin oynadığı acımasız ve kurnaz yorulü çoktandır anlamış, ve buna hayran kalmışlardı. Yerli beyazlar arasında öyle biri vardı ki bu dövüşleri izlemeye bayılıyordu. Vapurun düdüğünü işitir işitmez koşa koşa soluğu iskelede alıyor ve sonra kavga sona erince de adeta buna üzülmüş olarak beş karış suratla konak yerine geri dönüyordu. Kimi zaman güneyden gelen zavallı bir köpek yere serilip de azgın köpek sürüsünün dişleri altında can havliyle ciyak ciyak bağırınca adamın içi içine sığmıyor havalara sıçrayıp sevinç çığlıkları ve kahkahalar atıyordu. Bu adam beyaz dişi ne zaman görse aç gözleri diker, istekle süzmeye başlardı. Ana konak yerindeki yerli beyazlar bu adama güzel adını takmışlardı. Asıl adını bilen yoktu. O yerde herkes güzel simit diye çağırırdı onu. İşin garip yanı güzellikle uzaktan yakından bir ilgisi yoktu. Tam tersine çirkin bir çirkin, icüş bücüş bir adamdı. Doğanın hiç değil açık davranmadığı yaratıklardandı. Ufak tefekti. Sıskacık, kaba saba bedeninin üzerinde küçücük ve tepesi sivri bir kafası vardı. Küçükken arkadaşları onu toplu iğneye benzetir, bu yüzden sivri akıllı derlerdi. Alnı basık ve dümdüzdü. Başının arkası ise çıkıntılıydı. Doğa sanki kafadan esirgediklerini yüze bağışlamak istiyormuşçasına suratı büyük bir cömertlikle ablaklaşmıştı. Patlak gözleri birbirinden öylesine uzakta duruyordu ki aralarına rahat rahat bir çift göz daha sığabilirdi. Ablak yüzünü daha da geniş gösteren kocaman çıkık bir çenesi vardı. Bu çene öne ve aşağı doğru büyük bir kütle halinde fırlıyordu. Öyle ki solucana benzer boynuyla bu çeneyi taşımakta güçlük çekiyor gibiydi. Çene yapısı insanda sanki onun tuttuğunu kopara kararlı biri olduğu izlenimini uyandırıyordu. Belki de büyüklüğünün etkisi vardı bunda. Ama ne olursa olsun gerçek işte böyle değildi. Güzel simitin ne denli tabansız, ne denli aşağılık mıymıntı bir herif olduğunu bilmeyen yoktu. Dişleri kocaman kocamandı. Hepsi de yosun bağlamıştı. İnce dudakları arasından sırıtan köpek dişleri öbürkülerine oranla daha eriydi. Gözleri alacalı bulacalı, kirli sarı bir renkteydi. Doğa bu gözleri bilmek için boya kalıplarının dibinde kalan artıkları kullanmıştı sanki. Saçlarının da başka yerlerinden aşağı kalır bir yanı yoktu. Dağınık, salkım saçak bir halde tutam tutam dökülüyordu başından. Sakalları rüzgarın karışık ettiği ekinleri andırıyordu. İşte bu görünüşüyle aslında tam bir öcüye benziyordu güzel simit. Ama bunda onun suçu yoktu, hamuru böyle yoğrulmuştu çünkü. Ana korak yerindeki öbür yerli beyazların yemeklerini pişirir, bulaşıklarını yıkar, bütün ortalık işlerini görürdü. Hiç kimse onu küçük görmeye kalkmazdı, yeni doğmuş suçsuz bir çocuk gibi anlayışla davranırlardı, hatta ondan korkarlardı bile. Özlektim özlekti ama birine diş bileyecek oldu mu... ...kılı kıpırdamadan... ...kalleşçe sırtından vurabilir... ...ya da sinsi sinsi kahvesine zehir karıştırabilirdi. Oysa mutfağa bakacak birine muhtaçtılar. Şöyleydi böyleydi ama onca kusuruna karşın... ...yemek pişirmek dendi mi kimse güzel simitin eline su dökemezdi. İşte bu adam beyaz dişin cesaret ve humharlığına öylesine hayran kalmıştı ki... nefasına olursa olsun ona sahip olmak istiyordu. Onu ne zaman görse... Yaltaklanarak yaklaşmaya çalışıyordu. Beyaz diş önceleri aldırış etmedi buna. Ama adam işi adıttıkça çekilmez oldu. Beyaz diş tüylerini kabarttı, dişlerini göstererek geri çekildi. Hiç gözün tutmamıştı bu adamı. Uzanın elinde ve kendisini kandırmak için tatlı tatlı mırıdanan sesinde bir kötülük seziyordu. Yaltaklandıkça daha çok nefret ediyordu ondan. Hayvanlar iyi ve kötüyü kolaylıkla ayırt ederler. İyi olan şey rahatlık, acısızlık ve hoşnutluk verir. Bu yüzden de iyi olan şeylerden hemen hoşlanırlar. Kötü olan şeylerse rahatsızlık ve acı verdiğinden kötülükten nefret ederler. İşte beyaz dişin güzel simite ilişkin izlenimleri de kötüydü. Eciş bedeninden ve kötü ruhundan tıpkı bataklıklardan yükselen pis kokular gibi buram buram kötülük yayılıyordu. Beyaz diş bu adamın kötü niyetli, zararlı ve hain kaba biri olduğunu ve bu nedenle kendisinden nefret ettiği sonucunda vardı. Güzel simit gri kunduzu ilk kez ziyaret ettiği zaman beyaz diş kampta bulunuyordu. Daha çok uzaktan ve de görmeden yalnızca ayak seslerine bakarak gelenin kim olduğunu anladı ve tüyleri dikildi. O sırada keyifle yere kıvrılmış yatmaktayken hemen ayağa fırladı. Adam daha yanına yaklaşmaya kalmadan beyaz diştan bir kurt gibi kampın en kuytu köşesine sıvıştı hemen. İki adamın neler konuştuklarını anlamıyordu ama kendisinden söz edildiğini sezinliyordu. Bir ara güzel Smith parmağıyla onu gösterince onca uzaklığa karşın adamın eli sanki kendisine dokunmuşçasına homurdandı. Bunu görünce güldü adam. Beyaz diş bunun üzerine aldı başını ormana gitti. Arada bir başını çevirip ne olup bittiğini görmek için geriye bakıyordu. Gri Kunduz köpeği satmaya yanaşmadı. Mallarını satıp sağmış, kesesini doldurmuştu. Evet burada oyalanıyordu ama hiçbir şeye ihtiyacı yoktu. Üstelik beyaz diş paha biçilmez değerde bir hayvandı. Şimdiye dek onun gibi güçlü kuvvetli bir başka köpeğe daha rastlamamıştı. Kızağa koşulduğunda iyi bir takım önderiydi. Ne McKenzie'de ne de Yukon'da onun ayarında bir başka hayvan daha bulunamazdı. Üstüne üstü kavgada da çok ustaydı. Hiç bakmaz sinek gibi öldürüverirdi öbür köpekleri. Sözün burasına güzel simitin gözleri yalazlandı. İnce dudaklarının hırsla hırsı yaladı. Yo yo hayır kaç para verilirse verilsin beyaz dişi satmayacaktı. Ne var ki güzel simit derileri iyi tanıyordu. O günden sonra vırt zırt uğramaya başladı gri kunduza. Her seferinde de ceketinin altında bir iki şişe viski sıkıştırıp öyle geliyordu. Viskinin bir de özelliği de içildikçe susanması, susandıkça da içilmesidir. Gri kunduz da susadı. Sıcaklığı gitgide yükselen bedeni ve cayır cayır yanan midesi bu ateş suyundan gitgide daha fazlasını istiyordu. Alışık olmadığı bu uyuşturucu sıvının etkisiyle adam akıllı sersemleyen beyni ne fahasını olursa olsun bu içkiden bulmak için olmadık işler yaptırdı ona. Kürk, deri, eldiven ve makosen satarak kazandığı para suyunu çekmeye başladı. Paralar su gibi akıp gidiyor, kesesinin dibine darı ettikçe de kaçıyordu. Sonunda mallarını saçıp savurdu, tüm parasını silip süpürdü. Dayanma gücü büsbütün yok oldu. Geriye kala kala yakıcı bir susuzluk... Aldığı her solukta bedeni daha da kasıp kavuran dayanılmaz bir susuzluk kalmıştı. İşte bu sırada güzel simit beyaz dişin satışı içine yine açtı. Ama bu kez satış bedelini para üzerinden değil de şişe olarak önerdi. Bu öneri karşısında gri kunduz kulak kesildi ve son sözü şu oldu. Yakalayabilirsen al köpeği. Şişeler teslim edildikten iki gün sonra güzel simit sen tut şu köpeği dedi. Bir akşam beyaz diş kampa geldiğinde korkunç beyaz adamı ortalıkta görmeyince rahat bir soluk aldı ve oracıya bir yere kıvrılıp yattı. Günlerdir adamın onu tutmaya çalıştığını anlamış ve bunun üzerine bir süre kampın semtine uğramaz olmuştu. Kendisini yakalamakta inatla direnen bu ellerden nasıl bir kötülük geleceğini kestiremiyordu. Bildiği tek şey kendisinin bir tehlikenin beklediğiydi ve bundan kaçmayı doğru bulmuştu. Tam yere uzanıp yatmıştı ki garip kunduz yalpalaya yalpalaya yanına yaklaştı. Boynuna deriden bir tasma geçirdi. Sonra beyaz dişin yanı başına çöktü. Tasmanın ucunu eline aldı. Öbür elinde tuttuğu şişeyi zaman zaman ağzına dikip iri yudumlarla lıkır lıkır içiyordu. Aradan bir saat kadar bir zaman geçti. Derken yaklaşan ayak sesleri işitildi. İlk kez beyaz dişin kulağına gelmişti bu sesler. O sırada gri kunduz sersem sersem kafasını sallayıp duruyordu. Beyaz diş gelenin kim olduğunu anlayınca tüyleri diken diken oldu. Efendisinin elinde tuttuğu tasmanın ucunu usulca çekmeye çalıştı. Ama gri kunduzun parmakları tasmanın ucunu öyle sıkı sıkıya kavrarken kendisi de hemen toparlandı. Güzel simit kamp boyunca yürüyerek beyaz dişin yanına geldi. Önünde dikildi. Hayvan büyük bir korkuyla gözlerini adama dikmiş ellerine bakıyor hırlıyordu. Ellerden biri ağır ağır başına doğru yaklaşmaya başladı. El yaklaştıkça beyaz diş büzülüyor, hırıltısı sertleşip yükseliyordu. Adamın tehlike kokan eli yavaş yavaş inmeye devam etti. Beyaz diş kesik kesik soluk alırken hırıltısı da iyice artıp doruğunalaştı. Derken birdenbire bir yılan kıvraklığıyla ile ileri atıldı. En son anda geriye çekilirken beyaz dişin ağzı tok bir tıkırtı ile havada kenetlendi. Güzel simit korkmuş ve kızmıştı. Gri kunduz hemen işe karışıp hayvanın suratına birkaç kez sertçe tokat attı. Beyaz diş hemen boyun eğerek dinler bir tavırla tortop oldu. Üzüldüğü yerden adamların her hareketini dikkatle kolluyordu. Güzel simitin gittiğini, ama az sonra elinde kalın bir sopayla geri döndüğünü gördü. Gri kunduz tasmanın ucunu ona verdi. Adam tasmayı tutup çekiştirmeye başladı. Tasma gerildikçe geriliyor ama beyaz diş gitmemek için ayak diriyordu. Bunun üzerine gri kunduz ilerlemesi için sağdan soldan vurmaya başladı. Beyaz diş bunun üzerine boyun eğmiş gibi davrandı. Ve bir anda atılıp kendisini sürüklemeye çalışan yabancının üzerine sıçradı. Gel gelelim güzel simit böyle bir olasılığı çoktan hesaba kattığı için her tetikte duruyordu. Hemen yana çekildi. Aynı anda sopasını öyle ustaca yapıştırdı ki hayvan daha havadayken hızlı kesilip kendini yerde buldu. Gri kunduz kahkahayı bastı. Yaptığı işi beğendiğini belirten bir tavırla adama doğru başını salladı. Güzel simit tasmayı yeniden asıldı. Beyaz diş bu kez süklüm püklüm sandaliyerek sersem sersem yürümeye başladı. Bir daha karşı koymaya kalkmadı artık. Beyaz tanrıların sopa kullanmakta nedenle usta olduğunu daha ilk denemede anlamıştı. Gücünün çok üstünde olan, başa çıkamayacağı şeylere körü körüne karşı koymayacak kadar akıllı bir hayvandı beyaz diş. Onun için kuyruğunu kısıp, hafif hafif komurtular çıkararak kös kös yürüdü güzel simitin ardından. Ama güzel simit ne olur ne olmaz diyerekten, Sopasını her an indirmeye hazır bir durumda göz altında tutuyordu onu. Konak yerine gelince hayvanı sıkıca bağladı ve yatmaya gitti. Beyaz diş bir saat bekledikten sonra dişlerini deli tasmaya geçirdi. Kısa bir süre sonra özgürdü. Bunu öyle bir ustalıkla başarmıştı ki kayışı rastgele kemirerek boşuna zaman harcamamış, sanki bıçakla kesilip atılmışçasına düzgün bir biçimde enlemesine koparmıştı. Konak yerindeki binalara durup bir göz attıktan sonra yeniden geriye, gri kampına yöneldi. Bu yabancı, uğursuz Tanrı'ya en küçük bir bağlılık borcu duymuyordu. Kendisini hala gri malı sayıyor, kendine adadığı efendisinin yanına dönüyordu. Ertesi gün aynı olaylar bir kez daha iğnelendi. Ama bu sefer çok daha değişikti. Gri Kunduz boynuna tasmayı geçirip onu yeniden güzel simite verdi. Ama bu kez evire çevire kıyasıya patakladı güzel simit. Kıskıvrak bağlı olan beyaz dişin tüm çırpınmaları, kudurmuşçasına öfkesi boşa gidiyor, elinden hiçbir şey gelmediği için çaresiz dişini sıkıp dayağa katlanmaya çalışıyordu. Adam hem sopa hem de kırbaç kullanıyordu döverken. Gri kunduzun bir zamanlar attığı dayak bile bunun yanında okşama kalıyordu. Güzel simit dayak atmaktan müthiş hoşlanıyordu. Sopasını ve kırbacını indirdikçe indiriyor, beyaz dişin acı çığlıklarını umutsuzca humurtlarını dinlerken fıldırfış gözleri sevinçle parlıyordu. Tüm korkaklar gibi o da acımasızdı. Diş geçiremediği insanların yumrukları ve küfürleri karşısında yelkenleri hemen suya indirir, süt dökmüş kediye dönerdi ama kendinden daha zayıf birini buldu mu öcünü ondan almaya kalkardı. Her tık güçlü olmayı severdi ve bu kural güzel semit için de geçerliydi. İnsanlara karşı gücü sökmeyince hırsını daha düşkün yaratıklardan çıkarmaya çalışıyor, böylece kendi varlığını kanıtladığını sanıyordu. Ama ecüş bir vücutla ve canavarca bir zeka yaratılmış olmasının suçu onda değildi. İri büyürü vücudu canavarca bir zekanın gelişmesine yol açmış ve kendisini oluşturan çamur hiç de sevecenlikle yoğrulmamıştı. Beyaz diş bal gibi biliyordu neden dayak yediğini. Gri kunduz boynuna tasmaya geçirip de ucunu Güzel Smith'e verir vermez ondan bu korkunç yabancı ile gitmesini istediğini hemen anlamıştı. Konak yerinin dışına bağlandığı zaman Güzel Smith'in kendisinin orada kalmasını istediğini de anlamıştı. Efendilerinin sözünü dinlememekle onları hiçe saymış böylelikle de verilen cezayı göze almış oluyordu. Köpeklerin kimi zaman sahip değiştirdiklerini ve kendisi gibi kaçıp geri dönenlerin dövüldüklerine daha önce de tanık olmuştu. Akıllı olmasına akıllı bir hayvandı, evet ama yaratılışında akıl denen şeyden daha ağır basan güçlerden biri bağlılık duygusuydu. Aslında gri kunduzu seviyor değildi ama öfkesine karşın yine de ister istemez bağlılık duyuyordu ona karşı. Başka türlü davranması olanaksızdı. Yoğrulduğu hamurun mayasını işte bu bağlılık duygusu oluşturuyordu çünkü. Soydan geçiyordu bu nitelik. Kendi soyuna özgü bir duyguydu bu. Soyunu öteki hayvanlardan ayıran, insanoğluyla yoldaşlık etmek için kurdu ve vahşi köpeği, o özgür ve yabanıl yaşamı terk etmeye zorlayan bir özellikte bu bağlılık duygusu. Daya yedikten sonra yeniden sürüklene sürüklene konak yerine götürüldü. Bu kez sopayla bağlandı güzel simit. Gel gelelim beyaz diş eski tanrısının hiç de kolay kolay tepeceğe benzemiyordu. Gari Kuntuz tanrısıydı onun ve tanrısı gitmesini istiyordu ondan. Ama ne olursa olsun yine de bağlılık duyuyordu ona, vazgeçemezdi ondan. Gri kunduz ihanet etmişti, kendi başına bırakıp gitmişti onu. Beyaz dişin aldırış ettiği yoktu buna. Bütün benliği ve bedeniyle kendini gri boş yere mi adamıştı? Aralarındaki anlaşma bozulmamıştı beyaz dişin düşüncesine göre. Geceliğin herkes uykuya çekildikten sonra bağlı olduğu sopayı kemirmeye koyuldu. Sopa çıtır çıtır ve kas katıydı. Üstelik boğazına öylesine sımsıka tutturulmuştu ki, boyun kaslarını kopasıya zorlayarak dişleriyle güç bela ulaşabiliyordu. Her şeye karşın dişini sıktı ve saatlerce de uğraştıktan sonra sopayı kopardı. Hiçbir köpek böyle bir işin altından kalkamazdı. Oysa beyaz diş becermişti işte. Sabahleyin erkenden konak yerinden uzaklaştı. Sopanın öbür yarısı da bu sırada boynundan sallanıp duruyordu. Akıllı olmasına akıllı bir hayvandı beyaz diş. Ama bu işte yalnızca aklın payı olsaydı kendisine ilk kez ihanet etmiş olan gri kunduzun yanına dönmezdi. Ne var ki bağlılığı aklına ağır basıyor ve hayvanı üçüncü kez efendisinin yanına dönmek zorunda bırakıyordu. Boynuna yeniden bir tasma geçirilmesine ses çıkarmadı. Güzel simit yine onu almaya geldi ve bir kez daha kıyasıya dayak yedi. Beyaz adam kırbacını savururken gri kunduz kılı kıpırdamadan seyrediyordu. Hayvan kendi malı olmadığına göre ne olursa olsun umurunda değildi. Dayak bittiğinde beyaz diş neredeyse sıfırı tüketmiş durumdaydı. Güneyden gelme, çıtkırıldım bir köpek bu dayağa dayanamaz, çoktan kuyruğu titretirdi. Ne var ki beyaz diş sert bir yaşam sürmüş, dayanıklı bir köpekti. Yaşama hırsı böyle bir dayak altında kolay kolay pes etmeyecek kadar güçlüydü. Gel gelelim eller tutar yanı kalmamıştı. Bu yüzden güzel simit yerinden doğrulup ayağa kalkabilecek duruma gelinceye dek yarım saat beklemek zorunda kaldı. Sonra yarı baygın bir durumda ayakları birbirine dolaşarak güzel semidin ardı sıra konak yerine doğru yürüdü. Bu kez dincire vuruldu. Demir halkalara ne kadar uğraşıp didindiyse de diş geçiremedi. Zincirin bağlandığı tadı sökmek için boş yere ter döktü. Bir iki gün sonra gri kunduz bomboş kesesi fakat ayık bir kafayla porçepine ırmağı üzerinden Mackenzie'ye doğru yola düştü. Beyaz diş yukonda kalmış, yarı deli ve vahşi bir beyaz adamın malı olmuştu. Fakat bir köpek deliliğin ne olduğunu nereden bilebilirdi ki? Güzel simit onun gözünde nedenle korkunç ve acımasız olursa olsun yine de bir tanrı hem de çılgın bir tanrıydı. Gerçi beyaz diş çılgınlığının ne olduğunu anlamıyordu ama bu yeni efendisinin her isteğine boyun eğmesi ve sözünü dinlemesi gerektiğini seziyordu. Nefret Bu çılgın tanrının elinde beyaz diş iyice zıvanadan çıkıp şeytana döndü. Güzel simit konak yerinin arka tarafındaki bir kafeste zincire vurmuştu onu. Hayvanla alay ediyor, kızdırıyor, türlü türlü eziyetler çektirerek öfkeden kudurtuyordu. Beyaz dişin alaylı kahkahalara duyduğu nefret adamın gözünden kaçmamıştı. Olmadık işkencelerde bulunduktan sonra karşısına geçip alaylı kahkahalar savuruyordu. Bu kahkahalar hem horlayıcı hem de kulak tırmalayıcıydı. Bununla da kalmayıp parmağıyla beyaz dişi gösteriyordu. İşte o zaman beyaz dişin aklı başından gidiyor, efendisinden daha beter, daha kudurgan bir öfkeye kapılıyordu. Önceleri beyaz diş yalnızca kendi cinsinin amansız düşmanıydı. Oysa şimdi herkese düşman kesilmiş ve vahşiliğinin doğruluğuna ulaşmıştı. Çektiği bunca acı ve eziyetten sonra körü körüne ister istemez nefret ediyordu. Boynuna vurulan zincirden nefret ediyordu. Kafesin demir parmaklıkları arasından kendisini seyreden insanlardan... Bu insanların yanlarına gelip de çaresizliğinden cesaret bulup düşmanca hırlayan köpeklerden, kafesin tahtalarından ve hele hele herkesten çok ve her şeyden beteri Güzel Simit'ten nefret ediyordu. Ama Güzel Simit'in kendince özel bir amacı olduğu için böyle davranıyordu. Bir gün kafesin çevresinin kalabalık bir insan topluluğu sardı. Güzel Simit elinde sopasıyla kafesin içine girerek beyaz işin boynundaki zinciri çözdü. Efendisi dışarı çıkınca beyaz diş kafesin içinde bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Ara sırada seyircilerine saldırmak istedi. Korkunç ama görkemli bir görünüşü vardı. Boyu bir buçuk metreydi. Omuz yüksekliği bir metreyi buluyordu. Anasından geçen bu köpeklere özgücüsse ile saf kurtlara oranla daha iyiydi. Zere kadar gereksiz et ya da yağ yoktu üzerinde. Yine de ağırlığı şöyle böyle elli kiloyu buluyordu. Baştan aşağı kas, sinir ve kemikten oluşmuş ve bu eşsiz nitelikleriyle de kavgada tuttuğunu koparacak kadar üstün bir hamurdan yapılmıştı. Kafesin kapısı yeniden açıldı. Beyaz diş duraladı. Beklenmedik bir olayla karşı karşıya kalacağını seziyordu. Kapı iyice açıldı ve içeri koskocaman bir köpek itildikten sonra gürültüyle kapandı. Beyaz dişin şimdiye dek hiç görmediği büyüklükte bir çoban köpeğiydi bu. Ama ne cüstesi ne de yırtıcı görünüşü gözünü korkutmadı. İşte en sonunda tahta ya da demir değildi, öfkesini rahat rahat çıkarabileceği kanlı canlı bir yaratık vardı karşısında. Dişlerini göstererek çoban köpeğinin üzerine şimşek gibi atıldı ve boynunun yanından parçaladı. Köpek kafasını salladı, boğuk bir hırıltı koparıp düşmanın üzerine atıldı. Ama beyaz diş bu saldırıyı savuşturdu. Köpeğin çevresinde dört dönmeye başladı, fundunu buldukça saldırıp dişlemeye başladı. Dişlerini düşmanın etine geçirip paraladıktan sonra hemen geri çekiliyor... Böylelikle yara almaktan kurtuluyordu. Beyaz diş çoban köpeğinin etlerini her sıçrayışta didik didik ettikçe kafesin çevresindeki adamlar sevinçle bağırıp alkışlıyor, özellikle güzel simit sevincinden yerinde duramıyordu. Aslında çoban köpeğinin dövüşü kazanma olanağı daha başından beri pek azdı. Oldukça hantal ve ağırkanlıydı çünkü. Sonunda güzel simit araya girdi. Sopayla beyaz dişi bir kıyıya çekilmek zorunda bırakırken çoban köpeğinin sahibi de hayvanı tutup dışarı çıkardı. Bunun üzerine bahse girenlerin ortaya koydukları paralar şıngırdamaya ve tabi güzel semitin cemile akmaya başladı. O günden sonra beyaz diş kafesin çevresinde bir kalabalığın toplanmasını dört gözle beklemeye başladı. Çünkü böylelikle bir kalabalığın toplanması yeni bir dövüşün başlayacağının belirtisi demekti. Yaşama gücünü ortaya koyabilmesi için kendisine tanınan biricik yol vardı ki o da kavgaydı. Zincire vurulu olarak bir zindan yaşamı sürüyor, olmadık işkencelere uğruyor... ...ve nefreti günden güne körükleniyordu. Bu durumda karşısına ancak bir köpek çıkarıldığı zaman hırsını alabiliyordu. Bunun dışında öfkesini yatıştırabileceği bir başka yol daha yoktu. Güzel simit hayrandı onun gücüne. Çünkü beyaz diş her kavgadan yüzünün akıyla sıyrılmasını biliyordu. Bir gün kafesin içine birbiri ardından üç köpek saldılar. Yine bir başka gün ormandan yeni yakalanmış bir kurtla karşılaştırdılar. Bir seferinde de aynı anda iki köpekle birden dövüştürüldü. O zamana dek yaptığı kavgaların en kıran kranası bu olmuş ve sonuç olarak her iki köpeği de yere sermesine karşın kendisinde de pek hayır kalmamıştı. O yılın sonbaharında ilk kar de nehirler donmaya yüz tutunca güzel simit beyaz dişi de yanına alarak Yukon üzerinden dağsına giden vapurlardan biriyle yola çıktı. Beyaz diş o sıralarda artık her yerde dillere destan olmuştu. Tüm ülkede dövüşken kurt olarak adınıyordu. İşte bu yüzden geminin güvertesindeki kafesin çevresi meraklı bir insan kalabalığınca sarılmıştı. Beyaz diş kafesin içinde hırlaya homurdana bir aşağı bir yukarı öfkeyle geziniyor ya da uzanıp yattığı yerden donuk bakışlarla nefretle süzüyordu adamları. Onlardan ne diye nefret etmeyecekti ki? Aslında böyle bir soru takılmıyordu kafasına. O kendiliğinden ister istemez nefret ediyordu yalnızca. Sürdüğü bu cehennem yaşantısı içinde. Benliği tümüyle saran bu nefret duygusundan başka bir duygu tanımıyordu çünkü. Böyle avuç içi kadar bir yere tıkılmak, her yırtıcı yaratık gibi ona da dayanamayacağı kadar ağır geliyordu. Yetmezmiş gibi üstelik bir de kafesin çevresini saran adamlar kendisine bakıp duruyor, parmaklıkların arasından uzattıkları sopaklarla hırlasın diye onu dürtüklüyor, kızıp homurdandığı zaman da alay edip basıyorlardı kahkahayı. İşte bu adamlar onun çevresini oluşturuyorlar, ve hamurunu doğanın istediğinden daha da korkunç ve vahşi bir duruma sokabilmek için habire yoğuruyorlardı. Ne var ki beyaz diş bu duruma kolayca ayak uydurabilecek yaratılıştaydı. Onun yerinde başka bir hayvan olsa çoktan can verir ya da en azından umutsuzluğa düşüp muyıntı bir yaratık olup çıkardı. Ama o boyun eğmeden ve direnci kırılmadan yaşamayı başarıyordu. Canavar Ruzu Efendisi belki sonu sonuna beyaz dişin cesaretini kırabilecekse de henüz böyle bir belirti yoktu görünürde. Tam tersine ikisi de birbirlerine karşı kudurmuşçasına saldırıyordu. Güzel simit tıpkı bir cehennem zebanisiydi ve beyaz diş bu zebaninin elinde ifrit kesiliyordu. Önceleri beyaz diş elinde sopayla üzerine gelen bir insana karşı koymayacak kadar aklı başında davranırdı. Ama o günler geride kalmış, aklı başından gitmişti artık. Güzel simiti şöyle bir görmek bile öfkeden çılgına dönmesine yol açıyordu. Hatta efendisi sopayla vurup da onu geri çekilmeye zorladığı zaman bile... Kudurmuş yasına hırlamaktan, dişlerini göstermekten geri durmuyordu. Böyle zamanlarda susmak nedir bilmiyordu. Onca dayağı bana mısın demiyor, homurdan dıkça homurdanıyordu. Güzel simit dayağı bırakıp yanından ayrıldığı zaman bile ardı sıra hırlamaktan kendini alamıyor ya da öfkeyle bağırarak kafesin parmaklıklarına saldırıyordu. Vapur dağısına geldiği zaman beyaz işte karaya ayak bastı. Ama kafesin dışına çıkarılmadı. Çünkü güzel simit onu kafes içinde halka sergiliyordu. Çevresi yine meraklı ve alaylı gözlerle sarılıydı. Meraklılar ünlü devişken kurtu görebilmek için adam başına 50 sent ödüyorlardı. Beyaz dişin rahat yüzü gördüğü yoktu hiç. Şöyle yatıp da uyumaya niyetlendiği anda sopayla sertçe dürtülüp ayağa kaldırılıyordu. Onu seyretmek için para ödeyenler bunun karşılığında bir şeyler görmek istiyorlardı çünkü. Daha çok ilgi toplamak için güzel simit onu durmadan kızdırıyor, sürekli olarak istemi üzerinde tutmaya çalışıyordu. Ama beterin beteri olan bir şey vardı ki o da içinde bulunduğu ortam ve parmaklıkların arasından geçerek çevresini saran nefret havasıydı. Kendisine hayvanların en korkuncu, en yırtıcısı gözüyle bakan seyircilerin sözleri ve davranışları onu daha da kudurganlaştırıyordu. Yedinci Böylece azgınlaştıkça azgınlaştı. Giderek daha vahşi ve daha korkunç bir hayvan haline geldi. Zaten vahşi ve korkunç olan hamuru çevrenin etkisiyle daha da yorulup genişlemeye yatkındı çünkü. Yalnızca bir gösteri hayvanı olarak kullanılmıyor, dövüşlere de katılıyordu. Dövüş düzenlendiği zamanlar kafesinden çıkarılarak kent yakınlarındaki ormana götürülüyordu. Bölgedeki polislerin engel olmaması için çoğu kez geceliğin düzenleniyordu bu dövüşler. Saatler süren bir beklemeden sonra gün ışımak üzereyken seyircilerle birlikte dövüşeceği köpekler geliyordu. Her büyüklükte ve cinste köpeklerle dövüşüyordu. Böylesine vahşi bir ülkede ve böylesine vahşi insanlar arasında bu tür dövüşler genellikle taraflardan birinin ölümüyle sonuçlanacak kadar kıran karanaydı. Hiç kuşkusuz her seferinde ölen taraf beyaz dişin karşısındaki köpek oluyordu. Beyaz diş şimdiye dek yenilgi yüzü görmemişti hiç. Küçükken liplik ve öbür köpek ile yaptığı bilmek tükenmek bilmeyen dövüşlerden edindiği deneyler şimdi epeyce işine yarıyordu. Yere sıkı basmakta büyük bir ustalık kazanmıştı. Öyle ki hiçbir köpek ayaklarını yerden kesemiyor, onu deviremiyordu. Kurt soyundan olan bütün köpeklerin en çok başvurdukları yöntem düşmanın üzerine ansızın atılmak ve bir omuz darbesiyle yere düşürmekti. Mackenzie, Labrador, Eskimo ve Malemut cinsi kızak köpeklerinin hepsi de aynı hileye başvurarak onu yere devirmek istediler ama hiçbiri bunu başaramadı. Beyaz Diş'in ayakları yere sımsıkı yapışıp kalıyordu sanki. Bu özelliği herkesin dilindeydi. Her karşılaşmada onun yere düştüğünü görme umuduna kapılıyorlardı ama... ...beyaz diş onların bu umudunu her zaman boşa çıkarıyordu. Düşmanları karşısında onun üstünlük sağlayan en büyük özelliği son derece çevik oluşuydu. Dövüştüğü köpekler kavgada neden usta olurlarsa olsunlar... ...onun kadar çevik bir köpekli bir türlü başa çıkamıyorlardı. Beyaz diş karşısındakini hiç uyarmaksızın hemen saldırıya geçiyordu. Oysa sıradan bir köpek kavgaya başlamadan önce hırlıyor, tüylerini dikiyor... Diş gıcırdatıyor ama daha hazırlığı bitmeden ve neye uğradığını anlamadan kendini yerde bulup kuyruğu titretiyordu. İşte kavganın daha başlamadan sona ermesini önlemek için öbür köpek peşrevini bitirip saldırıya geçinceye dek beyaz dişi tutmaya başladılar. Beyaz dişin en önemli avantajlarından biri de çok tecrübeli oluşuydu. Dövüş konusunda karşısına çıkan tüm köpeklerden daha bilgili ve daha görmüş geçirmiş bir hayvandı. Dövüş yöntemleri ve hileleri açısından başka bir köpeğe oranla çok daha fazla şey biliyordu. Hangi oyunla ve ne biçimde saldırılırsa saldırsın savuşturulmasını becerebiliyordu. Üstelik kendine özgü, denenmiş ve geliştirilmiş bir dövüş yöntemine sahipti. Zamanla dövüşler seyrekleşti. Karşısına aynı yerde bir rakip çıkaramadıklarından yakınıyorlardı meraklılar. Gösterileri ilginç kılmak için güzel simit kızıl verilere ormandan kurtlar yakalatıp beyaz dişi onlarla dövüştürmeye başladı. Beyaz dişle yalnız bu iş için tutulmuş bir kurt arasındaki karşılaşma her zaman büyük bir seyirci kalabalığı topluyordu. Bir gün karşısına kocaman ve güçlü kuvvetli bir dişi vaşak çıkarıldı. Beyaz dişin bu seferki kavgası tam bir ölüm kalım savaşıydı. Çünkü vaşak da en azından onun kadar çelikti. vahşilikte birbirinden aşağı kalmıyorlardı. İstedik dişlerinden başka yırtıcı pençeleriyle de dövüşüyordu Başak. Bu Başak'ın da hakkından geldikten sonra artık beyaz dişin karşısına çıkarılacak rakip bulunamadı. Onunla boyu ölçüşebilecek başka bir hayvan kalmamıştı. Bu yüzden ta ilkbahara dek yalnızca gösteri hayvanı olarak kullanıldı. İlkbaharda Tim Keenan adlı bir kumarbaz postu oralara serdi. Onunla birlikte kalın dayka ilk kez bir buldok köpeğe gelmiş oldu. Tabii bu köpeğin tam beyaz dişe göre bir rakip olduğu söylentisi dilden dele dolaşmaya başladı. Er geç yapılması beklenen bu dövüş bir hafta boyunca kentin her yerinde konuşuldu. Ölümün dişleri arasında. Güzel simit beyaz dişin boynundaki zinciri çözüp geriledi. Ama beyaz diş ilk kez birdenbire saldırmaya kalkmadı. Kulaklarını dikerek olduğu yerde öylece durdu. Karşısına çıkarılan garip yaratığı ilgiyle süzüyordu. Ömründe böyle bir köpek görmüş değildi. Timkiye'nin bulduğu ileri iterek hadi tut onu dedi. Bulldog, hantal bastı bacak ve yücüş Dövüş alanının ortasına doğru yampir yampir ilerledi. Durdu. Gözlerini kırpıştırarak beyaz dişe bakmaya başladı. Seyirciler arasından bağırmalar yükseldi. Hadi Cherokee, tut onu atla üzerine Cherokee, parçala onu. Gel gelelim Cherokee, kavga etmeye niyetli değildi pek. Kafasını geri çevirip bağırışan seyircilere gözlerini kırpıştırarak bakarken küt kuyruğunu sevinçle sallıyordu. Aslında korktuğu filan yoktu. Azıcık ağır o kadar. Üstelik karşısındaki köpekle dövüştüreceklerini de akıl etmiyordu pek. Kendini bildi bileli böylesi bir köpekle dövüşmediği için karşısına doğru dürüst bir rakibin getirmesini bekliyordu. Bunun üzerine Timken'ın işe karıştı. Hayvanın üzerine eğilip ellerini omuzlarına doladı. Tüyleriyle ters yöne doğru iki eliyle sıvazlarken çörokiyi usul usul ileri itmeye başladı. Bu kızdırıştırıcı hareketler hayvanı etkiledi. Çöroki gırtlağının derinliklerinden kopan boğuk bir sesle hırlamaya başladı. Elin okşayıcı hareketleriyle hayvanın hırıltısı arasında garip bir uyumluluk vardı. Tüylerin ters yönden her sıvazlanışında hırıltı gittikçe yükseliyor, sıvazlama hareketinin durmasıyla birlikte hırıltı da kesiliyor... Sonra elin yeni bir hareketiyle yeniden ve daha yüksek perdeden başlıyordu. Bu kızıştırıcı havaya beyaz dişle kaptırdı kendini. Sırtındaki ve ensesindeki tüyler dimdik kesildi. Temkiyana'nın köpeğini son bir kez daha ileri sürdükten sonra geri çekildi. Cherokee işte o zaman kendi isteğiyle çarpıp bacakları üzerinde badi badi ilerleyerek hızlı öne atıldı. Aynı anda beyaz işte sıçradı. Seyirci topluluğundan şaşkınlıklarını belirten çığlıklar koptu. Beyaz diş tıpkı bir kedi gibi sıçrayışta düşmanına ulaştı ve kaşla göz arasında dişlerini hayvanın etine geçirdikten sonra yine aynı çeviklikle geri fırlamıştı. Çarakinin kulağı parçalanmış boynu kan içinde kalmıştı ama hayvan büyük bir vurdum duymazlık içinde gık bile çıkarmaksızın hemen geri döndü ve düşmanının ardına takıldı. Her iki hayvanın dövüşme yöntemi, birinin çevikliği öbürününse kararlılığı, halkın coşmasına ve bahis için ortaya konulan para tutarının yükseltilmesine yol açtı. Bu arada beyaz diş saldırdıkça saldırıyor, dişlerini düşmanın etine geçirdikten sonra en küçük bir yara beri almaksızın yine geri kaçıyordu. Garip rakibi ise acele etmeden kararlı, sabırlı ve dikkatli bir tavırla peşini kovalıyordu. Buldoğun dövüş yöntemi böyleydi. Hedefi gözüne kestirmişti bir kez. Gözleri ondan başka hiçbir şey görmüyordu artık. Bile bile düşmanının üstünün üstüne geliyordu. Beyaz diş afalladı. Ömründe böyle bir köpek görmemişti. Öbürleri gibi onu koruyacak tüylü bir postu yoktu. Bu yüzden de her saldırıya geçişinde hiç şaşırmaksızın tüysüz deriye dişlerini geçiriveriyordu. Eti yumuşacıktı ve kolayca kanıyordu. Görünüşe bakılırsa kendisini savunamayacak kadar beceriksizdi. Üstelik öbür köpekler gibi kavga sırasında bağırıp çağırmıyordu öyle. Hırlamak şöyle dursun sanki cezasını gıt çıkarmaksızın sineye çeker gibi bir hali vardı. Bununla birlikte kendini bir an kapı koyvermeden inatla kovalamaktan geri durmuyordu. Oysa Cherokee öyle antal bir hayvan da sayılmazdı. Kıvrak hareketlerle beyaz dişin şaşırtmacalarını yakalamaya çalışıyordu. Ama beyaz dişi asla ulaşamıyordu. Yanına sokulamadığı bir köpekle dövüşmeye alışkın olmadığı için Cherokee de şaşkına dönmüştü. Daha öncekilerde hep göğüs göğüse dövüşmüştü. Oysa karşısındaki bu köpek belirli bir uzaklıktan atlayıp sıçrıyor, kaçarak saldırarak çevresinde dört dönüyordu. Dişlerini de vücuduna geçirmesiyle hemen bırakıp geri kaçması bir oluyordu. Beyaz diş hayvanın gırtlağındaki o yumuşak noktaya ulaşamıyordu bir türlü. dok bodurdu, üstelik geniş çene kemikleri gırlağını koruyordu. Çeroki yara bel içinde kalmıştı. Beyaz diş saldırıyor, kılına bile dokundurtmadan hemen geri çekiliyordu. Hayvanın boynu ve şakakları yırtılmış, kan revan içinde kalmıştı. Ama yine de hiç istifini bozmuyor, umutsuzluğa kapılmıyordu. İnatla kovalamaya devam etti. Bir ara şaşırmış gibi durdu ve gözlerini kırpıştırarak seyircilere baktı. Sanki dövüşü sürdüreceğini belirtmek istercesine kuyruğunu sağladı. İşte tam bu sırada beyaz dişini yeniden ve kulaklarından birini büsbütün parçaladı. Bunun üzerine çoraki bozuntuya vermemeye çalıştığı belli belirsiz bir öfkeyle yeniden kovalamaya başladı. Beyaz Diş'in çizdiği çemberin içinde kalarak onu kovaladı. Gırtlağındaki can alıcı noktaya ulaşmaya çalıştı ama hedefini kıl ile ıskaladı. Beyaz Diş son anda karşı yöne sıçrayarak bu saldırıyı savuşturmuş ve seyircilerin hayranlıkla bağırmalarına neden olmuştu. Epeyce bir zaman geçti. Beyaz Diş durmadan sağa sola sıçrıyor, saldırıp düşmanını yaralıyor, bu doksa hala korkunç bir kararlılıkla onu izliyordu. Çerok'i kolladığı açığı er geç yakalayacak. Beyaz dişi gafil avlayarak can alıcı saldırıyı yapıp dövüşü kazanacaktı. O zamana dek düşmanının açtığı yaralara ve acılara yılmadan göz gerdi. Kulakları lime lime olmuş, boynu ve omuzları yara bere içinde kalmıştı. Beyaz dişin oğumulmadık anlarda yaptığı yıldırım gibi saldırılardan sakınamadığı için dudakları bile yarılıp kanamaya başlamıştı. Beyaz diş onu devirebilmek için var gücüyle çalışıyordu ama aradaki boy farkı yüzünden başarılı olamıyordu. Bu yüzden kısa boylu düşmanına karşı sık sık şaşırtmacalara başvuruyordu. Beyaz diş şaşırtmaca vererek hızla atılıp sıçrarken bir der ters yönden kıvrılıp geri döndü ve çörekiyi başı yanına çevrili olarak omzunu açık bırakmış bir durumda yakaladı. Hemen şimşek gibi bir hızla üzerine sıçradı ama kendi omzu çok yüksekte kaldığında hızını alamayıp bulduğun üzerinden öbür tarafa fırladı. Seyirciler ilk kez olarak beyaz dişin ayaklarının yerden kesildiğini gördüler. Havada bir takla atan hayvan eğer tıpkı bir kedi gibi kıvrılıp da dört ayak üzerine düşmeye çalışmasaydı sırt üstü yere serilecekti. Ama daha havadayken bükülüp yanlamasına yeri boyladı. Bir an sonra yere değer değmez ayağa fırladı ama aynı anda çeroki dişlerini gırdağına geçirdi. Bulldon saldırısı tam yerini bulmamış gırtlağın aşağısından böğrüne yakın bir yerden kapmıştı. Ama kaptığı yeri bırakmadı. Beyaz diş kudurmuşçasına ayağa fırladı. Bulduğu savurup atabilmek için çılgınca dört dönmeye başladı. Boynundaki ağırlık onu delirtiyor, hareketlerini dizginliyor, özgürlüğünü kısıtlıyordu. Sürükleyip durduğu bu ağırlık tıpkı bir boyunduruğu andırıyordu. Bütün varlığı bu boyunduruğu kırıp atmak için ayaklanıyor, çılgınca bir tepki gösteriyordu. Bir iki dakika deli gibi çırpındı durdu. Yaşama tutkusuyla tüm benliği yanıp tutuşuyordu. Yaşamak için can atıyordu. Bu istekle aklı başından gitmişti sanki. Var olmak, içindeki canlılığı ortaya koyabilmek için kör bir bilinçle canını dişine takıyordu. Çünkü hareket demek, var olmak demekti. Kendi ekseni çevresinde dönünüp duruyor, çemberler çizerek çevre koşuyor, boynunda asılı olan ağırlığı silki patmaya çalışıyordu. Cherokee sağa sola sarılarak sürünüyor ama kaptığı yeri bir türlü bırakmıyordu. Ara sıra ayaklarını yere basarak beyaz dişe direnmeye çalışıyordu. Gel gelelim bir an sonra ayakları yine yerden kesiliyor, bir o yana bir bu yana olarak yeniden sürüklenmeye başlıyordu. İçgüdüsü ne pahasına olursa olsun tuttuğu yeri bırakmaması gerektiğini söylüyordu ona. Kaptığı yerden kopmamanın doğru olacağını biliyor, bu yüzden iyice coşup neşeleniyordu. Ayakları yerden kesildiği zaman gözlerini yumuyor, orasına burasına yedi darbeleri aldırış etmeksizin sağa sola savrulmaya katlanıyordu. Dişlerini kenetli tuttuğu sürece işler yolundaydı. Ve oda sımsıkı tutmaktan geri durmuyordu. Beyaz diş en sonunda durdu, yorulmuştu. Onca dedinip uğraşmasına karşın etkisiz kalıyor ve bunu bir türlü akasır erdiremiyordu. Sayısız kez dövüşmüştü şimdiye dek. Ama hiç böyle bir şey gelmemişti başına. Bu türlü dövüşken bir köpekle daha önce hiç karşılaşmamıştı. Dövüş deyince durmadan ısırmayı, paralamayı ve sonra da hemen geri sıçramayı anlıyordu. Soluk alıp dinlenebilmek için bir parça yana eğildi. Kaptığı yeri bırakmayan çeroki onu bütün yere serebilmek için yüklendi ama beyaz diş ayak diredi. Düşmanın kenetli çene kemiklerinin azıcık yeşer gibi olduğunu ve dişlerini gırtlağına doğru azıcık kaydırdıktan sonra yeniden sıkı kapandığını duyuyordu. Bu tuttuğunu asla bırakmıyor, pundunu buldukça dişlerini gırtlağına doğru biraz daha gömüyordu. Beyaz dişin sakin durduğu zamanlarda dişlerini alıcı noktaya kaydırıyor ama çırpınıp karşı koymaya başlayınca çenesini kenetleyip beklemekle yetiniyordu. Beyaz diş bulduğun ancak kalın ensesine diş geçirebiliyordu. Hayvanın omuz başını dişledi ama bu konuda düşmanı kadar becerikli değildi. Dişlerini daha derinlere saplayıp koparmayı başaramıyordu. Ayrıca çene kemikleri hayvanın kalın boynunu koparmaya elverişli bir yapıda değildi. Bu yüzden bir süre rakibinin boynunu didikledi. Derken durum değişti, çeroki yüklendikçe yüklendi gırtlağına ve en sonunda sırt üstü düşürüp üstüne çıktı. Beyaz diş hemen kere gibi büzüldü, art ayaklarını kıvırıp bulduğun karnını tırmalamaya başladı. Eğer çeroki üzerinden itinip ters dönmeseydi, beyaz dişin pençeleri arasında karnının deşilmesi işten bile değildi. Bununla birlikte kenetlenmiş olan çene kemiklerinden kurtulması olanaksızdı. Yazgısı bu amansız çenelerin arasındaydı sanki. Beyaz dişin boynundaki şah damara doğru biraz daha kaydı. Onu ölümden koruyan tek engel boynundaki sarkıt deliği saran kalın yelesiydi. Çeraki bu yeleğe dişlerini geçirdi. Çelesini her kaydırışında ağzında daha fazla deri ve kıl yığını doluyor. Bu yüzden de beyaz dişin boynu daralıyor, soluk alması güçleşiyordu. Her geçen an daha da boğulacak gibi oluyordu. Artık kavga hemen hemen sona ermiş gibiydi. Çeraki'yi destekleyenlerin keyiflerine diyecek yoktu. Ortaya sürdükleri parayı alay olsun diye yükseltiyorlardı. Beyaz dişi destekleyenlerin ağızlarını bıçak açmıyordu. Biri on, bire yirmi, ileri sürülen bahislere bile yanaşmıyorlardı. Oysa içlerinde biri vardı ki gözünü kırpmadan biri elli bahse tutuşmayı öneriyordu. Bu adam hiç kuşkusuz güzel simitin ta kendisiydi. Dövüş alanının içine doğru sokulup parmağıyla beyaz dişi işaret ederken bir yandan da alaylı kahkahalar savuşturmaya başladı. Bu kahkahalar bekleneliskiyi doğurmakta gecikmedi. Kendisiyle alay edildiğini gören beyaz diş öfkesinden kudurmuştu sanki. Var gücünü toplayarak bir işte ayağa fırladı. Dövüş alanın içinde dört dönüp boynunda asılı olan 25 kiloluk düşmanını sürüklerken öfkesi kör bir korkuya dönüştü. Benliğine kök salan yaşama isteği yine baskın çıkmış, var olma kaygısı karşısında paniğe kapılıp aklı başından gitmişti. Alanın içinde dönenip duruyor, çökezeyip düşüyor sonra yeniden ayağa fırlayarak düşe kalka koşuyordu. Kimi zaman da arsa ayakları üzerine dikilerek düşmanını yerden kesip havada savuruyor, boğazına çöken öldürücü dişlerden kurtulmak için umutsuzca çırpınıyordu. Sonunda iyice bitkin düşerek sırt üstü yere serildi. Bunu fırsat bilen bulduk hemen dişlerini biraz daha kaydırıp beyaz dişin gırtlağını saran yeleği bu kez daha da derinden ve daha boğucu bir biçimde ısırdı. Onu destekleyen seyircilerden alkışlar ve Cherokee Cherokee çığlıkları yükseldi. Bulduk bağırmalara ve alkışlara kuyruğunu sağlamakla karşılık verdi. Ama bu arada yaptığı işten bir an için bile dikkatini ayırmıyordu. Güçlü çeneleriyle kuyruğu arasında hiçbir ilgi yok gibiydi. Kuyruğunu sevgiyle sallamasına karşın çeneleri beyaz dişin gırtlağının korkunç bir kıskanç gibi sarmaktan yeri durmuyordu. Derken seyirciler arasında bir kaynaşma oldu. Kızak şıngırakları ve köpek avlamaları işitildi. Güzel Simit'ten gayrı herkes polis baskınına uğradıklarını sanarak korkuya kapılmıştı. Ama bunun ırmak boyundaki yoldan gelen bir kazak olduğunu görünce rahatladılar. Kızağın üzerinde iki adam vardı. Belli ki bir keşif seferinden dönüyorlardı. Bağırıp çağran kalabalığı görünce adamlar kızağı durdururlar... ...ve heyecanın nedenini anlamak için meraklı seyircilere doğru ilerlediler. Köpekleri haylayan adam bıyıklıydı. Yanındaki ise ondan daha boylu poslu ve daha gençti. Tıraşlı yüzü soğuk havada koşturup durmaktan kıpkırmızı kesilmişti. Bu sırada beyaz diş kendisini savunmaktan neredeyse vazgeçmiş gibiydi. Zaman zaman umutsuzca çırpınıp kurtulmaya çalışıyordu... Düşmanın acımasız dişleri arasında belli belirsiz soluyabiliyor, solukları gittikçe zayıflıyordu. Eğer bulldog daha ilk saldırısında böğründen değil de tam gırtlandan yakalamış olsaydı, kalın yenesine karşı boynundaki şah damarı çoktan kopacaktı. Çeroki dişlerini gırtlağa doğru kaydırmak için epeyce zaman yitiriyor, üstelik ağzını gittikçe daha çok tüy ve deliyle doldurmak zorunda kalıyordu. Güzel ise bu arada iyice zıvanadan çıkmış, ruhunu kıskıvrak saran canavarca duyguların baskısıyla en sonunda ufacık aklı da başından gitmişti. Beyaz dişin donuk bakışlarını görüyor, dövüşün yitirildiğini anlıyordu. Birden gözünü kan bürdü. Öfkeyle üzerine atılıp hayvanı vahşice tekmelemeye başladı. Seyirciler ısık çalıp yuh çekmeye başladılar ama bundan ötesine karışmadılar. Güzel simit beyaz dişi tekmeleye dursun, kalabalık arasında bir dalgalanma oldu. İri yarı genç adam seyircilerin arasına dalmış adamları kabaca ite kaka ilerliyordu. Köpeklerin kapıştığı yere geldiğinde güzel simit yeni bir tekme atmak üzere ayağını kaldırmış ve tüm ağırlığını öbür bacağına vermiş bulunuyordu ki aynı anda genç adam yumruğunu suratına yapıştırdı. Güzel simit boylu boyunca yere fırladı ve sırt üstü karların üzerine serildi. Genç adam seyircilere dönerek hayvan herifler diye vardı. canavarlar kan beynine sıçramıştı. Ama ne yaptığını bilen birinin haklı öfkesiydi bu. Çeliktenmiş gibi görünen gri gözleriyle kalabalığı süzerken bakışlarından kıvılcımlar saçılıyordu sanki. Güzel Simit güç bela ayağa kalktı. Oflaya poflaya yaklaştı. Yabancı delikanlı Güzel Simit'in ne denli ödnek biri olduğunu bilmediğinden saldırmak için üzerine yürüdüğünü sandı ve tutup bir yumruk daha patlattı. Postun pahalı olduğunu gören Güzel Simit, karlar üzerinde yatmanın yapılacak en akıllıca iş olduğunu düşünerek, Oracık öylece uzandı kaldı. Yabancı delikanlı ardı sıra dövüş alanına giren kızak sürücüsüne seslenerek ''Gel de yardım etmet dedi. İkisi de köpeklerin yanına çömeldi. Matt, çerokinin çeneleri gevşer gevşemez ağzından çekip alabilmek için sıkıca tuttu beyaz dişi. Genç adamsa bulduğun çene kemiklerine yapışmış ayırmaya uğraşıyordu. Ama boşuna, genç adam çekiştiriyor, var gücüyle asılıp yükleniyor, aradı bir öfkeyle burnundan solayarak ''Ah hayvan herifler rahat diye homurdanıyordu. Seyircilerin canı sıkılmıştı bu işe. Eğlencelerini yarıda kestiği için bir ikisi yuh bile çekti. Ama yabancı delikanlı başını şöyle bir kaldırıp da bakar bakmaz çıt çıkmaz oldu. Genç adam canavar herifler diye bağırdı. Sonra yine önündeki işine eğildi. Bir süre sonra Met boşuna uğraşıyoruz Bay Scott dedi. Bu yolla ayıramayız onları. Her ikisi de doğrulup kenetlenmiş durumdaki köpekleri gözden geçirdiler. Met çok kanamıyor diye devam etti. Fazla derine batırmamış daha. Kat her an parçalayabilir gırtlağı diye yanıt verdi. İşte bak gördün ya biraz daha gömdü dişlerini. Genç adam beyaz diş için her an biraz daha kaygılanıyordu. Bir iki kez sertçe vurdu Cherokee'nin kafasına. Ama hayvan bana mısın demedi. Bir türlü çözmüyordu kenetlenen çenelerini. Cherokee tokatlarının anlamını kavradığını belirtircesine kuyruğunu sağladı. Böylelikle kendi haklılığını anlatmaya çalışıyor, kaptığı yeri bırakmamakla görevini yerine getirdiğini belirtmek istiyordu. Scott umutsuz bir tavırla seyircilere seslendi. ''Yardım edecek kimse yok mu içinizde?'' ''Gel gelelim kimse yardım etmeye yanaşmadı. Yardım şöyle dursun kimileri onunla alay etmeye.'' Saçma sapan öğütler verip dalga geçmeye kalktı. Met en iyisi kama gibi bir şey kullanmak diye akıl verdi. O zaman genç adam elini beline atıp tabancasını kılıfından çıkardı ve namluyu bulduğun çeneleri arasına sokmaya çalıştı. Bütün gücüyle itip bastırıyordu. Öyle ki kenetlenmiş dişler arasında sürtünen çelik namlu gıcır gıcır sesler çıkardı. Her ikisi de çömelik köpeklerin üzerine eğilmişlerdi. Tam o sırada Tim Kian'ın dövüş alanına girip yanlarına geldi. Skatın omzuna dokunarak gözdağı verircesine bet bir sesle ''Sakın dişlerini kırayım deme yabancı'' dedi. Skat gerekirse kafasını bile kırarım diye karşılık verdi. Sonra hiç istifini bozmaksızın tabancanın namlusunu itmeye devam etti. Kumarbaz belki de Skatın gözünü korkutmaya deniyordu ama sökmedi. Delikanlı elindeki işi bırakmaksızın başını kaldırıp tepesinde dikilen adamı soğuk soğuk süzlükten sonra sordu. ''Senin mi bu köpek?'' Kumarbaz evet anlamında homurdandı. ''Tıkat, geldi aç o zaman şu çene kemiklerini.'' dedi. Timkianın insan çeleden çıkaracak bir yüzsüzlükle öfkeli öfkeli karşılık verdi. ''Ne yalan söyleyeyim ben çakmam böyle işlerden. Ne haliniz varsa görün ben karışmam. Gölge etme öyleyse çekil başımdan ve beni rahat bırak. Görüyorsun ki işim var.'' Temkian'ın sıkatı yanından ayrılmadı ama genç adam onu aldırmış etmiyordu artık. Nablonun ucunu bulduğun çenesinin bir yanından içeri sokmaya başarmıştı. Şimdi iş öbür taraftan çekip çıkarmaya kalıyordu. Bu işte başardıktan sonra tabancayı ağır ağır ve dikkatle tıpkı bir manivela gibi oynatarak kenetlenmiş çeneleri gevşetmeye başladı. Bunu yaparken metde beyaz dişin hırpalanmış boynunu yavaş yavaş çekerek dişlerin arasından kurtarmaya çalışıyordu. Skat Çerokinin sahibine dönerek buyurucu bir sesle şurada dur da köpeği tut dedi. Kumarbaz söz dinleyerek çömeldi ve Çerokiyi kız kıvrak yakaladı. Skat namlıyı oynatıp çene kemiklerini ayırırken uyardı. Hadi dikkat. Köpekler ayrılmıştı. Buldog yeniden ileri atılmak için çırpınıp duruyordu. Skat götür şük köpeği buradan diye bağırdı. Simkinin Çerokiyi alıp kalabalığın arasına çekildi. Beyaz diş doğrulabilmek için birkaç kez dikeindi. Ama yağ kalkar kalkmaz yeniden karların üzerine yığıldı. Bitkinlikten dizlerinin bağı çözülüyordu. Gözleri kısık, bakışları donuktu. Ağzı bir karış açıktı. Dili dışarı sarkıyordu. Bu görünüşüyle tıpkı boğulmuş bir köpeği andırıyordu. Met Eğli hayvanı şöyle bir gözden geçirdikten sonra az kalsın postu kaptırıyormuş ama rahatça soluk alabiliyor dedi. O sırada güzel simit ayağa kalktı ve beyaz dişin durumuna bakmak için yaklaştı. Scott sordu. Met iyi bir kızak köpeği kaç paradır?'' Hala dizüstü duran kızak sürücüsü beyaz dişin üzerine eğildi ve bir an ölçüp piştikten sonra 300 dolar dedi. Skat ucuyla beyaz dişi dürterek, peki böyle iler tutar yanı kalmamış bir köpek kaç para eder diye sordu, kızak sürücüsü, eh yarısı eder diye diğer pişti. Skat bu kez güzel simite döndü. İşittin mi şekerif köpeğini alıyorum ve 150 dolar veriyorum. Cüzdanını açıp paraları saymaya başladı. Ama Güzel Simit paraya el sürmeyeceğini göstermek istercesini ellerini arkasında kavuşturdu. ''İyi ama ben köpeğimi satmıyorum ki'' dedi. Beriki ki hiç istifini bozmaksızın kim demiş öyle bir satarsın ki'' dedi. ''Ne dersen de ben alıyorum da ondan. İşte paran, köpek benimdir artık.'' Güzel Simit elleri arkasında kıçın kıçın geriledi. Sıkart üzerine yürüyerek yumruğunu kaldırdı. Güzel Simit yumruktan korunmak için ezilip büzüldü. ''Hakkımı kimseye yedirmem'' diye sızlandı. ''Senin bu köpek üzerinde hakkın hakkın yok artık.'' Parayı alıyor musun almıyor musun yoksa bir daha mı patlatayım. Güzel simitin ödü kopmuştu çabuk çabuk konuştu. Peki peki öyle olsun ama bu parayı zorla alıyorum aslında dünyanın parası eder o. Göz göre göre kazıklanamam her insanın hakkı alınmalı. Scott parayı uzatırken haklısın dedi. Her insan hakkını almalı ama sen insan değil düpedüz bir hayvansın. Güzel simit gözdağı vermeye kalktı hele bir dağısına döneyim görürsün sen bak mahkemeye vereceğim seni. ''Eğer dağısına döndüğün zaman çeneni açtığını işitirsem kentten sürdürürüm seni anladın mı?'' Güzel Simit karşılık olarak hamurdanmakla yetindi. Ama Scott üzerine yürüyerek öfkeyle bağırdı. ''Anladın mı?'' dedim. Güzel Simit korkuyla gerilerken hamurdandı. ''Evet, evet ne?'' Güzel Simit dişlerini gıcırtatarak ''Evet efendim'' dedi havlarcasına. Seyircilerden biri ''Aman dikkat edin hiç bırakmaz ısırıverir'' diye bağırdı. söz üzerine kalabalık markaları koyverdi. Skat adamı bırakıp beyaz dişi kendine getirmeye çalışan kızak sürücüsünün yanına döndü. Kalabalık birer ikişer dağılmaya başlamıştı. Kimileri de küçük gruplar halinde toplanmış çene çalıyordu. Timkie'nin bu gruplardan birine sokuldu. "Bu herif de kim ya?" diye sordu. Birisi "Vaden Skat" yanıtını verdi. Kumarbaz yeniden sordu. "Peki kim oluyor bu Vaden Skat?" "Tanınmış bir maden uzmanıdır. Hatırı sayılır biridir. Eğer başını derde sokmak istemiyorsan damarına basayım deme." Bu yörede ne kadar ileri gelen kişi varsa hepsiyle sıkı fıkıdır. Maden dairesi başkanıyla da can ciğer dosttur. Ona göre ayağını denk al. Kumarbaz, herifçi oğlunun sağlam ayakkabı olmadığını şıpıdak anlamıştım zaten ben dedi. İşte bu yüzden yelkenleri daha işin başında suya indirdim ya. Yaban. Whedon Scott hiç umut yok dedi. Kulübenin önündeki basamaklara oturmuş, tıpkı kendisi gibi umutsuz bir havayla omuz silken kızak sürücüsüne bakıyordu. İki adam hırlayarak dişlerini gösteren, tüyleri kabarmış bir halde zincirini çılgınca çekiştiren beyaz dişi seyretti bir süre. Met kızak köpeklerine sopasıyla iyi bir ders vermiş ve sonunda beyaz dişi sataşmamayı öğretmişti onlara. Şimdi biraz ötede uzandıkları yerde beyaz dişi aldırmaz görünüyorlardı. "Skat bu hayvan bir kurt," dedi. "Ne yaparsan yap evcilleşmez." Met ona bir şey diyemem dedi. "Ama bana kalırsa kurt'tan çok köpeklik var onda." Kim ne derse desin öyle bir özelliği daha var ki apacık ortada. Kızak sürücüsü bir an duraladı ve kendinden emin bir havayla başını sallayarak Moşalt dağlarına doğru baktı. Skat bir süre onun konuşmasını bekledikten sonra ''Canım bırak evelip gevelemeyi de ne biliyorsan söyle.'' diyerek sertçe çıkıştı. ''Neymiş o ortada olan şey?'' Kızak sürücüsü baş ile arkasındaki beyaz ışı işaret etti. ''İster kurt olsun ister köpek ama kazbımın basarım ki eğitmişler bu hayvanı. Hadi canım sen de olur mu hiç?'' Bal gibi de olmuş işte, kızağa koşulmuş. Göğsündeki şük izlere baksanız da, haklısın Met. simit denilen herifin pençesine düşmeden önce belli ki kızar çekmiş. Öyleyse ne diye yeniden kızar koşulmasın? Scott birden umutlandı. Gerçekten olur mu dersin? Ama bir anda yine umutsuzluğa kapıldı. 15 gündür yanımızda, ama hala ilk günkü kadar azgın. Met inandırmaya çalışıyordu onu. İyisin bir fırsat tanıyalım ona. Çözün bakalım ne olacak. Bir iki aklı yatmamış gibilerden şöyle bir baktı. Met üsteledi ''Evet biliyorum bunu daha önce de denediniz, denediniz ama o zaman elinize sopa almamıştınız ki.'' ''İyi ya, bir desen den öyleyse.'' Kızak sürücüsü eline bir sopa aldı, zincire vurulu hayvanın yanına gitti. Kafesteki aslan terbiyecisinin elindeki kamçıyı nasıl gözden kaçırmazsa beyaz dişle tıpkı öyle dik dik bakıyordu sopaya. Met görüyor musunuz?'' dedi, ''Gözünü sopadan ayırmıyor.'' ''İyi bir belirse bu, aptal değil bu hayvan, elimde sopa varken kılınma bile dokunmayacaktır.'' O kadar çılgın değil. Adamın eli boynuna doğru uzanınca beyaz diş homurdanarak dişlerini gösterip yere büzüldü. Uzanan eli bocalayarak bakıyor, bu arada kendisine gözdağı vermek için tepesinde duran sopayı gözden kaçırmıyordu. Met zinciri çözdükten sonra geriledi. Beyaz diş serbest bırakıldığına inanamıyordu bir türlü. Güzel Simit'in eline düşeli aylar geçmiş ve bütün bu süre içinde boynundaki zincir ancak başka köpeklerle dövüşeceği zaman çözülmüştü. Bunun dışında bir an bile tatmamıştı özgürlüğü. Her dövüşten sonra hemen zincire vurulmuştu. Bu değişikliği neye yoracağını bilemiyordu bir türlü. Belki de tanrılar canavarca bir oyun oynamak üzereydiler. Beklenmedik bir saldırıya karşı her an tetikte durarak ağır ağır ve çevresini kolluya kolluya bir iki adım attı. Ne yapacağını kestiremiyordu. Olur şey değildi. Gözlerini kendisine diken bu iki tanrıdan kuşkulanıyordu. Onlardan uzaklaşmak için kulübenin köşesine sakına sakına ilerledi. Hiçbir şey olmadı. Afallamıştı. Döndü geri geldi. İki adamın beş on adım ötesinde durdu. Adamları süzmeye başladı. Yeni sahibi sordu. Kaçmaz mı dersin? Metomuz sikti. Bir deneyelim bakalım görürüz. Denemeden hiçbir şey söylenemez. Skat üzüntüyle zavallı hayvan diye mırıldandı. Bütün istediği şey azıcık sevgi. Kalkıp kulübeye girdi. Az sonra elinde bir et parçasıyla dışarı çıktı. Eti hayvanın önüne attı. Beyaz diş bir adım geri sıçradı. Önüne düşen ete kuşkuyla bakmaya başladı. Tam bu sırada Met, "Hey Majör!" diye bağırdı ama geç kalmıştı. Majör adlı kızak köpeği etin üzerine atılmıştı biri. Ama tam eti kapacağı sırada Beyaz Diş saldırıp köpeği yere yıktı. Met hemen koştu. Ne var ki Beyaz Diş kaşla göz arasında yapacağını yapmıştı. Majör sendeliyerek ayağa kalkmaya çalıştı. Boğazından akan kanlar karları kırmızıya boyuyordu. Skat, "Yazık oldu ama hak etti." dedi. Met ayağını kaldırıp Beyaz Diş'e tekme atmaya hazırlandı. Aynı anda Beyaz Diş sıçradı. Dişlerin parıltısı hemen ardından keskin bir çığlık. diş kudurmuşçasına homurdanarak bir iki metre geri çekilirken Met paralanan bacağını incelemek için eğildi. Yırtılan pantolonunu ve üzerinde kırmızı bir lekenin hızla genişlemekte olduğu iç çamaşırını gösterirken az kalsın koparıyordu namussuz dedi. Scott umutsuzca söylendi. Söylemiştim sana Met hiç umudum yok. Hayır yok bunda. Gerçi elim varmıyor ama ne yapalım ne zamandır düşündüğüm şeyi yapmanın sırası geldi artık. Yapılacak başka hiçbir şey kalmadı çünkü. Bu sözleri söylerken bir yandan da yavaş yavaş tabancasını çıkardı. Mermileri kontrol etti. ''Met, dinleyin beni Bay Scott'' dedi. ''Tam bir cehennem hayatı sürmüş bu hayvan. Çektiği onca çileden sonra kalkıp da şimdi karşınızda kuzu gibi davranmasını bekleyemezsiniz ki. Durun bakalım, azıcık zaman tanıyın ona. Scott iyi ama majörü ne hale soktu baksana'' dedi. ...kızak sürücüsü kana bulanmış karların üzerine serilen ve soluk soluğa can çekişmekte olan yaralı köpeğe bir göz attı. ''Siz kendiniz demediniz mi bunu hak etti?'' diye. Beyaz dişin etini kapmaya kalktı. O da keratanın işini bitiriverdi. Aslında başka türlü olması da beklenemezdi. Kendi etini korumayan bir köpek beş para bile etmez bence. ''İyi ama Met, hadi köpeği boş ver. Etini korumak için saldırdı ona. Ama sana saldırmakla ipin ürünü kaçırmadı mı dersin?'' Met kararlıydı. Ona bakarsanız ben de hak ettim.'' Hayvana tekme atmaya kalktım mı kalkmadım mı? Hayvanın haklı olduğunu söyleyen sizdiniz. Ona tekme atmaya kalktığım için bana da o olsun. Scott üsteliyordu. Bana kalırsa evcilleşeceği falan yok bu hayvanın. Öldürmekle ona büyük bir iyilik yapmış olacağız. Beni dinlerseniz yapmayın Bay Skat. Gelin bir fırsat daha verin şuna. Bakarsınız yola gelir. Cehennemden kurtuladı ne kadar oldu ki zavallı cin? Hayvan ilk kez serbest kalıyor. Bir fırsat daha tanıyalım. Baktık ki yola ize gelmiyor o zaman ben kendi elimle vururum oldu mu? Bunun üzerine Scott tabancasını kılıfına koydu. Tanrı da biliyor ya onu öldürmeyi ben de istemiyorum. Bırakalım bakalım bir de yol şöyle. İyi davranmak işe yarayacak mı görelim. Dur bir deneyelim bakalım. Beyaz dişe yaklaştı. Gönlünü almak istercesine tatlı tatlı mırıldanmaya başladı. Met elinize bir sopa alsanız iyi olur diye uyardı. Scott başını salladı. Beyaz dişin güvenini kazanmak için tatlı tatlı konuşmaya devam etti. Gel gelelim beyaz diş bir türlü güvenemiyordu ona. Her an başına bir şey gelmesini bekliyordu. Şu tanrının köpeğini öldürmüş, arkadaşını ise sırmıştı. Bu durumda korkunç bir cezadan başka ne bekleyebilirdi ki? Ama yine de dayanılmaz bir başkaldırı duygusu yükseliyordu içinde. Tüylerini kabarttı, dişlerini gösterdi. Elinde sopa mopa yoktu. Tanrının eli yaklaştı. Ağır ağır başına doğru inmeye başladı. Beyaz diş olduğu yere büzülüp tortop oldu. Her an saldırmaya hazır bir durumdaydı. Yüreği küt küt atıyordu. Başının üzerinde bir tehlike, bir şeytanlık dolaşıyordu ama neyin nesidir kestiremiyordu bir türlü. Tanrı ellerini tanıyor. Bu ellerin nedenli becerikle can yakmada neden yetenekli olduğunu iyi biliyordu. Zaten oldu olası kendisine dokunulmasından nefret ediyordu. Gözdağ yericesine hırladı. Büzüldükçe büzüldü. El gittikçe yaklaşıyordu. Isırmak istemiyordu. Öldürücü tehlike karşısında kendini tutmaya, sonuna dek dişini sıkmaya çalıştı. Ama bir an geldi ki benliğini dayanılmaz bir yaşama tutkusu kapladı. İçgüdüsel korkusu tüm duygulara baskın çıktı. Lidenskart beklenmedik bir saldırı karşısında hayvandan hızla kaçınabileceğini sanıyordu. Ama aldandığını anladı. Tıpkı bir yılan gibi hızla atılıp ısıran beyaz dişin o şaşılası çevikliğini böylece öğrenmiş oldu. Bir şaşkınlık çığlığı kopardı ve yaralanan elini öbür eliyle kavradı. Met yakas açılmadık bir küfür savurarak hemen yanına koştu. Beyaz diş sürüne sürüne geriledi. Dişlerini gösteriyor, kıvılcımlar saçan gözleriyle kötü kötü bakıyordu. Güzel simitten yediği korkunç dayaklardan çok daha beter bir dayak yiyeceğinden hiç kuşkusu kalmamıştı artık. Kızak sürücüsü bir anda kulübeye daldı ve elinde bir tüfekle yeniden dışarı fırladı. "Skat ne yapıyorsun?'' Met diye haykırdı. Met serin kanlı bir havayla ''Hiç'' dedi. Yalnızca demin verdiğim sözü yerine getireceğim. Vuracağım bu hayvanı yapamazsın. Yapar mıyım? Yapamaz mıyım? Şimdi görürsünüz. Az önce met Beyaz işin başlanması için nasıl dil döktüyse, Skat da şimdi öyle yalvarıyordu. Sen değil miydin demin ona bir fırsat daha tanımamızı söyleyerek? Bir şans daha verip deneyelim bakalım. Henüz işin başında sayılırız. Öyle ya, hadi ince vazgeçmek olur mu? E ne yapalım yani? Bu kez de olan bana olsun. Baycan'ına şuna bak ya. Beyaz diş kulübenin köşesinde 15 beş yirmi adım ötede durmuş korkunç hırıltılar çıkarıyordu. Hırlarken sıkatı değil kızak sürücüsüne bakıyordu. Met şaşkın şaşkın olur şey değil dedi. Gözümle görmesem inanmazdım. Ne akıllı hayvan görüyorsun ya Ateşi silah ne demek olduğunu senden benden daha iyi biliyor. Ne olursa olsun böylesine akıllı bir hayvanı bir şans daha tanımalıyız. Bırak şu silahı elinden. Met peki öyle olsun dedi. Tüfeği bir odun istifine yasladı. Hemen ardından şaşkınca bağırdı. Şuna bakın, beyaz diş yatışmış hırlamayı da kesmişti. Bunu denemeliyiz, dur bakalım ne yapacak. Met yeniden tüfeğe uzlandı, aynı anda beyaz diş hırlamaya başladı. Adam tüfeğin yanından uzaklaşınca gergin dudakları kapandı, dişler görünmez oldu. Met oyun olsun diye bir kez daha deneyelim bakalım dedi. Tüfeği kaptı ve omzuna doğru yavaş yavaş kaldırmaya başladı. Beyaz diş yerinden doğrulup yeminle homurdandı. Homurtusu gittikçe şiddetleniyordu. Met tüfeği omuz doğrultusuna kadar kaldırdığı anda hayvan yana fırladı. Kulübenin köşesine dönüp gözden yok oldu. Met beyaz dişin az önce durduğu yere öylece baka kaldı. Sonra tüfeği yerine bırakarak ciddi bir havayla patronuna döndü. Haklısınız Bay öylesine akıllı bir köpeği öldürmeye eli varmaz insanın. Sevgili Efendi Whedon Scott'ın yaklaştığını görünce beyaz dişin tüyleri kabardı. Efendisinin vereceği cezayı boyun eğmeyeceğini belirtmek istercesine hırlamaya başladı. Efendisinin eli kanamaması için sarıp sarmalanmış askıya alınmıştı. Eli ısırdığından bu yana 24 saat geçmişti. Eskiden cezalığın ertelendiğini görmüşlüğü vardı. İşte şimdi de cezanın geciktirildiğini sanıyordu. Başka türlü ne olabilirdi ki? Bir tanrının kutsal etini ısırmıştı. Üstelik beyaz bir tanrıydı bu. Bu saygısızlığından ötürü korkunç bir cezaya çarptırılacağından en küçük bir kuşkusu yoktu. Adam beyaz işin bir iki adım ötesinde çömeldi. Görünüşe bakılırsa tehlikeli bir durum yoktu şimdilik. Çünkü tanrılar ceza verecekleri zaman ayakta dikilirlerdi. Dahası bu tanrının elinde ne sopa ne kırbaç ne de tüfek vardı. Üstüne üstlük kendisini salıvermişlerdi. Ne zincire vurulmuştu ne de kızağa bağlanmıştı. Bu durumda tanrı ayağa kalkar kalkmaz tabanları kolayca yağlayabilirdi. En iyisi dişini sıkıp işin sonuna dek beklemekti. Tanrı öylece duruyor hiçbir şey yapmıyordu. Bunun üzerine beyaz dişin hırıltısı boğuklaştı. ...ve giderek kesildi. Tanrı konuşmaya başladı. Onun sesini işitir işitmez beyaz dişin yenisi kabardı. Hırlamaya koyuldu. Tanrı dostça bir havayla konuşuyor, beyaz dişte hırlıyordu. Karşılıklı olarak biri konuştu, öbürü hırladı. Tanrı sürekli olarak tatlı bir sesle konuşmaya devam etti. O zamana dek hiç kimse beyaz dişe böylesine tatlı bir biçimde seslenmemişti. Bu okşayıcı tatlı ses yavaş yavaş beyaz dişin içine eşliyor, yüreğinde sıcak duygular uyandırıyordu. İçgüdüsünün sürekli uyarılarına karşın ister istemez güven duymaya başladı bu Tarnı'ya karşı. Bu güvenlik duygusu başından geçen onca kötü deneylere karşın insanlara beslediği düşmanlık duygusunu bastırdı. Arada nepey zaman geçtikten sonra tanrı ayağa kalktı, kulübeye girdi. Az sonra yeniden dışarı çıktığında beyaz dış kaygı ve kuşkuyla ona baktı. Bu kez elinde ne kırbaç ne sopa ne de silah vardı. Sağlam eliyle arkasında bir şey de gizlemiyordu. Beyaz dişten az öteye, az önceki yerine gelip oturdu. Beyaz dişe bir parça et uzattı. Hayvan kulaklarını dikti. Uzatılan ete kuşkuyla bir göz attı. Bu arada adamı gözden kaçırmamaya çalışıyor, beklenmedik bir saldırıya karşı koyabilmek için vücudunu yay gibi gelip tetikte bekliyordu. Beklediği ceza epey gecikmişti. Tanrı burnuna doğru bir et parçası uzatıyor, başka bir şey yapmaya kalkmıyordu. Üstelik bu et hiç de tehlikeli görünmüyordu. Ama beyaz diş yine de kuşkulanmaktan alamıyordu kendini. Burnunun dibinde sallanan ete dokunamıyordu bir türlü. Tanrılar öylesine akıllıydı ki bu zararsız görünüşlü et parçasının ardında kim bilir nasıl bir tehlike gizliydi. Daha önceki deneylerden özellikle kızıl değerli kadınlardan edindiği deneylerden öğrenmişti ki çoğu zaman sevecenlikle uzatılan bir et parçasıyla cezalar arasında tehlikeli bir ilinti vardı. Tanrı en sonunda et parçasını beyaz dişin ayakları dibine attı. Beyaz diş gözünü Tanrı'dan ayırmaksızın eti dikkatle kokladı. Başına hiçbir şey gelmediğini görünce bir lokmada yuttu. Yine bir şey olmadı. Tanrı ikinci bir et parçası daha uzattı. Elinden almaya yanaşmayınca adam yine önüne fırlattı eti. Bu olay bir iki kez binelendi. Derken Tanrı eti hayvanın önüne atmaz oldu. Elinden yedirmek için kararlı bir savırla öylece bekledi. Etin tadına doyum olmuyordu. Beyaz dişte kıyasıya açtı. Olanca dikkatiyle adım adım yaklaştı kendisine uzanan ele. Adamın elinden yiyecek eti. Dik dik bakıyor, adamı bir an bile gözden kaçırmıyordu. Kulakları arkaya yatık, yeresi kabarık bir durumda başını öne doğru uzattı. Gırtlağından hafif bir uyarı hırıltısı yükseldi. Eti gövdeye indirdi. Bu kez de hiçbir şey olmadı. Eti lokma lokma atıştırdığı halde ceza meza görmemişti. Dudaklarını yaladı beklemeye koyuldu. Tanrı hala konuşuyordu. Kulağına gelen seste sevecenlik vardı. Şimdiye dek hiç tanımadığı bir takım duygular uyanıyordu beyaz dişin içinde. Garip bir mutluluğa kaptırdı kendini. Sanki ruhunda bir eksiklik tamamlanmış, bir boşluk doldurulmuş gibiydi. Ne var ki birdenbire içgüdüsel bir dürtüyle etkildi. Başından geçen olaylar, eski acılar anılar yeniden canlandı gözlerinin önünde. Tanrılar çok akıllıydı. Allem eder gallemeder binbir türlü oyuna başvurup yapacaklarını yaparlardı. Tamam, korktuğu şey başına geliyordu işte. Tanrı'nın can yakıcı eli ileri uzanmış kafasına doğru iniyordu. Ama bu arada Tanrı yumuşak ve okşayıcı bir sesle konuşmaya devam ediyordu. Beyaz diş, çelişik duyguların etkisi altında allak bullak olmuştu. El tehlike duygusu uyandırırken ses yatıştırıcı bir güvenlik duygusu veriyordu. Öte yandan sesin tatlılığına karşın, içinde bir güvensizlik duygusu doğuyordu. İçinde kabaran duyguların birbirini bastırmak için yaptıkları çarpışma öylesine şiddetliydi ki beyaz diş işin içinden çıkamıyordu bir türlü. Sonunda ılımlı bir yol izledi. Fırlayarak tüylerini kabarttı ve kulaklarını arkaya devirdi. Ama ne ısırmaya kalktı ne de kaçmaya. Gittikçe yaklaşıyordu. Sonunda kabarmış tüylerinin uçlarına değdi. Beyaz diş büzüldü. O büzüldükçe el de iniyor, gittikçe bastırıyor, tüylerini sıvazlıyordu. Ezile büzüle neredeyse titreyerek kendini tutmaya çabaladı. Elin dokunuşu içgüdülerini ayaklandırıyor, ona acı veriyordu. Neler çekmişti insanların elinden. Bütün bunları nasıl olur da bir günde unutuverirdi? Gel gelelim yeni efendisinin isteği böyleydi ve o da bu isteğe boyun eğmek için kendini zorluyordu. El yeniden kalktı. Sonra yine indi. Elin her kalkışında tüyler kabarıyor, indiği zaman kulaklar geriye yatıyor, hayvanın boğazından derin bir hırıltı kopuyordu. İçgüdüsünün etkisiyle uyarırcasına hırlıyor, böylelikle kendisine verilecek herhangi bir acının kesinlikle karşılık göreceğini bildirmiş oluyordu. Çünkü Tanrı'nın sağ solu belli olmaz, art niyetine ne zaman açığa vuracağı önceden kestirilemezdi. Bu yumuşak, inandırıcı ses birdenbire öfkeyle yükselen bir bağırtıya dönüşebileceği gibi şu tatlı tatlı okşayan elde boynunu bir kıskanç gibi sıkıp onu cezalandırabilirdi. Ne var ki Tanrı tatlı tatlı konuşmaya ve el zayarsızca okşamaya devam etti. ...beyaz dişin duyguları birbirine karışıp gelişme izliyordu. Kişisel özgürlüğünü kısıtlayan bu okşama içgüdüsünü rahatsız ediyor... ...öte yandan acı çekmek şöyle dursun giderek zevk bile veriyordu. Hatta bu okşama hafifçe ve dikkatlice değişip de... ...kulaklarını kaşıyan bir sarazlamaya dönüşürken... ...beyaz dişin aldığı zevk daha da fazlalaştı. Her şeye karşı beklenmedik bir tehlikeyle karşı karşıya kalma korkusuyla tetikte bekliyor... Birbirine ağır basan çelişik duygularına göre kimi zaman zevk alıyor kimi zaman da acı çekiyordu. Vay canına yanlış mı görüyorum? Kollarını yukarı doğru sıvamış ve bir tas bulaşık suyu taşımakta olan Met kulübeden dışarı çıkıp da Widen sıkatın beyaz dişi okşadığını görünce elindeki tası dökmeyi bile unutmuştu. Onun sesini işiten beyaz şemen hemen geri sıçradı ve Met'e doğru korkunç bir sesle hırladı. ''My darılmayın aklımdan geçenleri söylemeliyim.'' ''Bana kalırsa bu yaptığınıza düpedüz enayilik denir.'' Waden Scott kendinden emin bir havayla gülümseyerek doğruldu ve beyaz dişe yaklaştı. Hayvanı bir süre tatlı tatlı mırıldaydındıktan sonra elini yavaş yavaş başına koydu ve yeniden okşamaya başladı. Beyaz diş okşanmasını ses çıkarmadı. Kuşkulu gözleriyle kendisini okşayan adama değil de kulübenin kapısında durana bakıyordu. Met yeniden konuştu. ''İş, maden uzmanlığına dayanınca herkesi cebinizden çıkarabilirsiniz.'' ''Bunu söyleyecek sözüm yok ama çocukken gidip de aslan terbiyecisi olarak bir sirke girmemekle kendinizi harcamışsınız.'' O konuşurken hayvan yine hırlamış ama bu kez başını ve sırtını okşayan elin altından kaçmamıştı. Böylece beyaz diş için eski yaşamının ve içindeki nefretin sonu başlamış oldu. Yeni ve alabildiğine güzel bir yaşam başlamak üzereydi. Bunun başarılması için de Widen Scott'ın iyice düşünüp taşınması ve çok sabırla davranması gerekiyordu.'' ...beyaz iş tüm benliğini değiştirmenin üstesinden gelme göreviyle karşı karşıyaydı. Bu durumda içgüdüsünün ve mantığının uyarılarına kulak asmamak, geçmişteki deneylerini silip atmak, kısacası tüm geçmişine sünger çekerek yaşamı tutarsızlıkla suçlamak zorundaydı. Eski yaşamı şimdikine benzemek şöyle dursun, ona birçok bakımdan ters bile düşüyordu. Yeni yaşamına ayak uydurmaya çalışırken kendi isteğiyle özgürlüğünü tepip ormandan gri kunduzun yanına döndüğü zamankinden çok daha fazla güçlük çekiyordu. O zamanlar küçük bir yavruydu. Yumuşaktı. Doğru dürüst biçimlenmemişti. Kendisine şekil verecek olan çevre koşullarına teslim olmaya hazırdı. Oysa şimdi durum bambaşkaydı. Artık belirli biçime dürünmüş, yabanıl, korkunç, sevmeyen ve sevilmeyen dövüşken bir kurt olup çıkmıştı. Yaşamındaki bu değişikliği ayak uydurmak, benliğinin altüst olması, adeta yeniden doğması gibi bir şeydi. Bu değişiklik yeni baştan yorumlanmayacak kadar uyum olanaklarının yitirildiği, yaratılışını dokuyan bağların sertleştiği, kolayca baş eğip boyun bükmeyen hıçın bir hayvana dönüştüğü, istencinin demirleştiği, duygularının katılaştığı, içgüdülerinin ve davranışlarının kesin ilkeler, güvensizlikler, nefret ve tutkular halinde belirli biçimlere büründüğü bir zamana rastlamıştı. Ama yine de bir takım değişmelere uğradı. Sertleşen mayasını yeni baştan yoğurup yumuşatar ve onu daha iyi bir kalıba sokan bir el vardı. Bu el Whedon Scott'ın eliydi. Scott beyaz dişin benliğinin en derin noktasına inmiş, körelen duygularını uyandırmış, can evine girerek derin bir sevecenlikle okşamıştı onu. Bu sevgi demekti. Eskiden tanrılarla olan ilişkilerinde hoşlanma duygusu beliriyordu. Oysa şimdi bu duygu yerini sevgiye bırakmıştı. Ne var ki bu sevgi bir gün içinde doğmadı öyle. Önce hoşlanma duygusuyla başladı ve giderek gelişti. Beyaz dişi bağlayan hiçbir şey olmamasına karşın yeni efendisinden hoşlandığı için yine de kaçmaya kalkmıyordu. Yeni yaşamı ne olursa olsun güzel simitin kafesinde geçirdiği günlerden çok daha iyiydi. Üstelik nasıl olsa kendisini bir taneye teslim etmesi gerekiyordu. Bu onun doğal bir ihtiyacıydı. Sırtını korkuyla ormana dönüp yiyeceği daya göze alarak gri kunduzun ayakları dibine uzandığı gün duymuştu kendisinde bu üstünlüğe teslim etme ihtiyacını. Sonra o uzun kıtlık dönemi son bulup da gri kampında balık bollaşınca ormandan ikinci kez kampa dönmüş ve işte o zaman insana bağlanma ihtiyacını çok daha güçlü bir biçimde duymuştu. Sekizinci ayrım. Böylece beyaz diş onu güzel simiteye tuttuğu ve bir efendiye gerek duyduğu için Whedon Scott'ın yanında kaldı. Bağlılığını kanıtlamak için efendisinin malını koruyordu. Kızak köpekleri mışıl mışıl uyurken o kulübenin çevresinde dolanıp duruyordu. Gece gelen her ziyareti vedin sıkat imdadına yetişinceye dek kendini sopasıyla korumak zorunda kalıyordu. Beyaz diş hal ve tavırlarına bakılarak hırsızlarla namuslu insanları ayırt etmeyi çabucak öğrendi. Gelenlerin yürüyüşlerine bakıyor, sert adımlarla doğruca kapıya yönelenlere hiç ama yine de kapı açılıp da efendisi adamı içeri alınca dek ziyaretçiyi gözden kaçırmıyordu. Oysa çevresini kollaya kollaya, dolambaçlı yollar izleyerek sinsi sinsi yaklaşan birini gördü mü hiç düşünmeden saldırıya geçiyordu. William sıkat insanların beyaz dişi çektirdiği çilelerin izlerini silip atmayı boynunun borcu bilmişti. Vicdani bir görev sayıyordu bunu. Beyaz dişi tatlılıkla davranıyor, bu dövüşgen kurta büyük bir sevgi gösteriyor, onu her gün uzun uzadıya sevip okşuyordu. Beyaz diş önceleri bu okşamalara karşı kuşkucu, hatta düşmanca bir tavır takındı. Ama sonraları okşanmaktan hoşlanmaya başladı. Yalnız sırlamaktan kendini alamıyordu bir türlü. Bütün okşama süresince ha bire hırlayıp duruyordu. ''Gel gelelim'' hırıltılarında yepyeni bir hava okunuyordu. Ama bir yabancı, hırıltıya yerleşen bu yeni havayı fark edemez, onu korkunç bir vahşet, sinir bozucu, insanın kanını dondurucu bir ses olarak kabul ederdi. Oysa beyaz diş küçük bir yavruyken mağarada çıkardığı ilk hırıltıdan bu yana öyle çok hırlamış, yıllarca boğazından öyle sert ve öfkeli sesler koparmıştı ki artık gırtlağa nasır bağlamıştı. En tatlı duygularını dile getirmek için bile olsa hırıltısındaki sertliği bir türlü yumuşatamıyordu. Ne var ki vedin Sıkatın kulağı oldukça duyarlıydı. İçindeki tüm vahşete karşın beyaz dişin hırıltısındaki o mırıltıyı, o yeni havayı herkesten daha iyi anlıyordu. Beyaz dişteki hoşlanma duygusu günden güne sevgiye dönüşüyordu. Sevginin ne demek olduğunu bilmemesine karşın bu değişikliği kendisi de fark ediyordu. İçinde doldurulması gereken bir boşluk oluşmuştu sanki ve bu boşluk giderilmek istenen bir açlık, acı bir özlem gibi duyuyordu varlığını. Yeni tanrısının yokluğunda acı ve huzursuzluktan kıvranıyor ancak efendisinin dokunmasıyla rahata kavuşabiliyordu. İşte o zaman sevgisi alabildiğine coşkun bir sevince sonsuz bir mutluluğa dönüşüyordu. Ama tanrısından uzak düşer düşmez o acı huzursuzluk yeniden baş gösteriyor içini kemiren o boşluğa yeniden yuvarlanıyordu. Beyaz diş gerçek benliğine kavuşmak üzereydi. Yılların görmüş geçirmişliğine ve döküldüğü kalıbın katılığına karşın huyu gittikçe değişiyordu. ...garip, alışılmadık duygular uçveriyordu içinde. Davranışlarına yön veren kurallar yerle bir oluyordu birer birer. Eskiden rahatına çok düşkündü. Rahatını bozacak şeylerden bucak bucak kaçardı. Tatlı canını sıkacak bir olayla karşılaşmamak için ayağını denk alırdı hep. Oysa şimdi rahatının kaçmasını hiçe seyan ...bambaşka duygular filizlenmişti içinde. Tanesi için katlanıyordu bunlara. Orada burada dolaşıp karnını doyuracak, iyi bir yiyecek bulacağı... ...ya da rahat bir köşede yan gelip yatacağı yerde... Sabahın köründe ayağa fırlıyor, kulübelin basamaklarında tanrısının gelişini bekliyor, bütün bunlara seve seve katlanıyordu. Akşamları Tanrı eve döneceği sırada elinin dost okşayışını duyabilmek, sevgiyle selamlanabilmek için kan uykusundan uyanıyordu. Tanrısıyla birlikte kente inebilmek, onun tarafından okşanabilmek uğruna yiyeceği eti bile yüzüstü bırakıp gidebilirdi. Sonunda hoşlanmanın yerini sevgi almıştı. Ruhunun derinliklerine inerek hoşlanma duygusunun asla gideremediği noktalarda araştıran bir iskandil gibiydi sevgi. İşte bu sevgi iskandili sayesindedir ki bu derinliklerden yeni bir şey karşılıklı sevgi doğuyordu. Beyaz diş o güne de kendisine verileni şimdi geri veriyordu. En sonunda seveceği sıcak pırıl pırıl bir tanrıya kavuşmuştu. Ve tanrının sevgisi ışığında beyaz dişin karakteri güneş altında açan bir çiçek gibi gelişiyordu. Ne var ki beyaz dişin sevgisinde yaltakçı ve bıktırıcı bir özellik yoktu. Bu duygusunu gösterişli bir biçimde dile getiremeyecek kadar olgun ve ağır başlıydı. Duygusal gösterilere pek yüz vermiyor, her zamanki gibi kendi kendisiyle haşırlaşır olmasını biliyordu. Eskisi gibi asık suratlı ve yalnızdı. Yine kendi kabuğuna çekilmişti. Ömründe hiç havlamadığı için tanesini havlayarak selamlamıyordu. Sırnaşmaya, yataklanmaya kalkışmıyor, budalaca sevgi gösterilerinden kaçınıyordu. Efendisini karşılamak için koşmuyordu bile. Her zamanki yerinden hiç ayrılmaz öylece uzakta beklerdi. Dilsiz ve sessiz bir tapınmaya benziyordu sevgisi. Duygularını tanrısının her hareketini izleyen bakışlarıyla belirtirdi. Eğer tanrısı ona bakıp da bir şeyler söyleyecek olursa sanki sevgisini dile getirmek istiyormuş da beceremiyormuş gibilerden bir sıkılganlıkla kıvranıp duruyordu. Yeni yaşamının gereklerini ayak uydurmayı öğrenmişti artık. Efendisinin köpeklerine ilişmemesi gerektiğini biliyordu şimdi. Bununla birlikte üstünlüğünü öbür köpeklere zorbaca kabul ettirerek zaman zaman vahşi yaratılışını göstermekten de geri kalmadı. Bir iki dayaktan sonra köpekler yola gelmişti. Artık beyaz diş geçerken yolu üzerinden çekiliyor, aralarında dolaşırken kafa tutmaya, peşine takılmaya kalkmıyor, üstünlüğüne boyun eğiyorlardı. Gel zaman git zaman Metin de efendisine ait olduğunu öğrendi ve ona daha iyi davranır oldu. Efendisi onu ancak arada sırada doyururdu. Ona yemek vermek Metin işiydi. Nevark'i beyaz diş yedi yemeğin sahibi sayesinde verildiğini, metin bir emir kulu olduğunu anlıyordu. Bir gün Met onu da öbür köpeklerle birlikte kızak koşmak isteyince baş kaldırdı. Bunun üzerine Widin Scott onu kendi eliyle kızak koştu. İşte o zaman öbür köpeklerle birlikte kızak çekme işinin Metin başının altından çıkmadığını, bunun efendisinin isteği olduğunu anladı. Kolonday kızakları Mackenzie'dekilerden farklıydı. Ayaklı olan bu kızaklara köpekler de daha değişik bir biçimde koşuluyordu. Yelpaze biçiminde değildi bu koşumlar. Köpekler birbiri ardından tek sıra halinde gidiyor ve çift kayışta çekiliyordu. Burada önce olan köpek gerçekten önder durumundaydı ve akıllı olduğu kadar da güçlü olmak zorundaydı. Sürünün ona boyun eğmesi ve korkması gerekiyordu. Sürüdeki diğer köpekler arasında böyle bir yeri de alsa alsa beyaz diş alırdı. Başlangıçta Metin pek aklı yapmamıştı buna. Kendisini uğraştırdığı için kızıp köpürmüştü beyaz dişi. Ama zamanla beyaz dişin daha az düzeyde bir görevle yetinemeyeceğini o da anlamıştı. Beyaz diş kendiliğinden bu yeri kapmış ve Matt oldu bitti'nin sonuçlarını gördükten sonra verdiği kararın nedenli yerinde olduğunu anlamıştı. Artık gün boyunca kızak çektiği halde geceleri efendisinin malına bekçilik etmekten geri durmuyordu. Her zaman görevi başında, her zaman tetikte ve sadık olan beyaz diş tüm öbür köpeklere oranla en çok işe yarayan hayvan oldu. Bir gün Matt dedi ki, ''Eğer düşüncemi belirtmemeye izin verirseniz bu köpeği böylesine ucuza kapatmakla akıllılık ettiğinizi söylemek isterim. Üstüne üstlük güzel simitin suratına bir de yumruk patlattıktan sonra bu sözüm için kusura bakmayın ama onu düpedüz kazıkladınız desem yalan olmaz.'' Widen Scott o günü anımsayınca gözlerinden şimşekler çakarak canavar herif diye homurdandı. İlkbaharın sonlarına doğru beyaz dişi üzüntüye boğan bir olay oldu. Efendisi durup dururken ortadan yok oluvermişti.'' Gerçi daha önceden efendisinin kayıplara karışacağını belirten bir takım olaylar olmuştu. Beyaz bunu anlayamıyordu. Bir çantanın hazırlanmasının ne demek olduğunu bilmiyordu. Ta neden sonra efendisi yitip gitmezden önce böyle bir çantanın hazırlandığını anımsadı. Ama o zaman buna bir anlam verememişti işte. O gece efendisinin dönüşünü boşu boşuna bekledi durdu. Gece yarısı çıkan Ayaz onu kulübenin arkasındaki korunaklı bir yere sığınmak zorunda bıraktı. Buradaki kuytu da yarı uyanık yarı uyur bir durumda yattı. O her zamanki tanıdık ayak seslerini işitmek için kulakları kirişte, öylece bekledi durdu. Saat 2'ye gelince merak ve kaygı ile yeniden kulübenin önüne geldi. Eşeğe kıvrılıp buz gibi soğuğa bana mısın demeden beklemeye başladı. Ne var ki efendisi yine gelmedi. Sabahleyin kapı açıldı ve met dışarı çıktı. Beyaz diş soran gözlerle adama baktı. Ama anlaşılabilecekleri ortak birdir olmadığı için soru dolu bakışları yanıtsız kaldı. Günler günleri kovalıyor ama efendisi bir türlü geri dönmüyordu. O zamana dek ömründe hastalık nedir bilmeyen beyaz diş hasta düştü. Öylesine bitkin düşmüştü ki sonunun kötüye varacağını anlayan Met hayvanı kulübeye almak zorunda kaldı. Sonra durumu patronuna bildirmek gereğini duydu. Birkaç gün sonra satağından Whedon Scott'ın aldığı mektupta şu satırlar yer alıyordu. Hayvan çalışmaz oldu. Yemekten içmekten kesildi. Yaşama gücü mü ne? Bütün köpeklerin maskarası oldu. Herhalde aklı fikri sizde. Ben de bunu ona nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Korkarım ölecek. Gerçekten de Metin yazdığı gibi beyaz diş ağzına yemek sürmez olmuştu. Adam akıllı bitkin düşüp zayıflamıştı. Öbür köpeklerin kendisine sataşmalarını bile gözümüyordu artık. Kulübede sobanın yanı başına kıvrılıyor, yiyeceklere burun kıvırıyor, ne Met'le ne de çevresinde olup bitenlerle ilgilenmiyordu. Met ister tatlı tatlı konuşsun, ister öfkeyle sövüp saysın vız geliyordu beyaz dişe. Böyle zamanlarda cansız gözlerini çevirip ona donuk donuk şöyle bir baktıktan sonra başını yine ön ayakları üzerine düşürmekle yetiniyordu. Bir gece met dudaklarını kıpırdatarak mırıltıyla kendi kendine kitap okurken beyaz dişin yavaşça mızıldandığını duyarak dikkatle baktı. Hayvan yerinden doğrulmuş kapıya doğru kulak kabartmıştı. Çok geçmeden met ayak sesleri işitti. Derken kapı açıldı ve içeri vidin skat girdi. Metle ev sıkıştıktan sonra skat odaya bir göz gezdirdi ve "Kurt nerede?" diye sordu. Sonra onu gördü. Beyaz diş sobanın yanında yattığı yerden kalmış, öylece bekliyordu. Öbür köpekler gibi koşmaya kalkmıyor, olduğu yerde bekleyerek efendisine bakıyordu. Met vay canına diye bağırdı. Şuna da bak hele, kuyruğunu nasıl da sallıyor kereta. Widen Scott ona doğru bir iki adım ilerledi. Seslenip hayvanın yanına çağırdı. Beyaz diş çok çabuk olmasa bile koşar aradı ilerledi. Davranışları sıkılganca ve beceriksizciydi. Gözlerinde garip mi garip bir hava belirmişti. İçinde beliren sıcak duyguların parıltıları gözlerine yansır gibiydi. "Met siz burada yokken bana bir kez olsun böyle bakmadı dedi. Ama Widdenskot öylesine kendinden geçmişti ki bu sözleri işitmemişti bile. Çömeldiği yerde beyaz dişli yüz yüze duruyor, hayvanın kulak diplerini kaşıyor, boynunu ve omuzlarını okşuyor, sırtına küçük küçük piskeler vuruyordu. Beyaz dişli sevinç ve mutlulukla hırıldayarak karşılık veriyordu. Ne var ki hepsi bu kadar değildi. Kabına sığmaz olan o büyük sevinç ve sevgiyi dışa vurmamak için kendini zorlamasına karşın bunu belirtecek yepyeni bir anlatım biçimi buldu. Birdenbire başını öne uzattı ve efendisinin kolunun altına iyice soktu. Bu durumda yalnızca kulakları görülebiliyordu. İşte o zaman iki adam bakıştılar. Scott'ın gözleri dolu dolu olmuştu. Met afallamış bir havayla ''Aşk olsun doğrusu'' dedi. Hayran hayran. Sonra şaşkınlığından bir parça kurtulur gibi olunca ekledi. ''Bu kurt aslında bir köpek dememiş miydim ben size?'' Sevgili efendisine kavuştuğu andan başlayarak beyaz dış kısa zamanda iyileşti. Kulübede iki gece ve bir gün daha kaldı. Sonra dışarı çıktı. Kızak köpekleri onun nedenle gözü pek bir hayvan olduğunu unutmuşlardı. Son günlerdeki zayıflığı ve hastalığı yüzünden onu hala kolay yutulur bir lokma sanıyorlardı. İşte bu nedenle kulübeden dışarı çıktığını görür görmez hep birlikte üzerine saldırdılar. Bu sırada kapıda durup olan biteni neşeyle izleyen Met şimdi kopacak dananın kuyruğu diye mırıldandı. Göster kendini kurt, hadi anlasınlar bakalım dünyanın kaç bucak olduğunu. Ama beyaz diş için böylesi bir kışkırtma gereksizdi. Efendisinin dönüşü gücüne güç katmış, yaşaması sıkı sarılmasına yetmişti. Yine ele avuca sığmaz, gözü kara bir hayvan olup çıkmıştı. İçinde kavaran duygularını anlatmanın tek yol olarak gördüğü için, dövüşmek isteğiyle yanıp tutuşuyordu. Bu kavganın ancak biricik kaçınılmaz sonucu olabilirdi. Beni tekim öyle doldu. Köpek sürüsü ağır bir yenilgiye uğradı. İçil yavrusu gibi dağıldı. Ancak ortalık karardıktan sonra birer birer geri geldiler. Süt dökmüş kediye dönmüşlerdi şimdi. Beyaz dişin karşısında boyun eğerek ondan aman dilediler. Beyaz diş kafasını efendisinin koltuk altına sokmayı öğrendikten sonra sık sık yapmaya başladı bunu. Böyle yapmakla efendisine verebileceğinin en çoğunu verdiğine inanıyordu. Oldu olası üzerinde en çok titrediği, kıskançlıkla esirgediği yeriydi başı. Başına dokunulmasına hiçbir zaman göz yummamıştı. Başına dokunulduğu zaman çılgınca karşı koymasının nedeni içindeki vahşet, kafana kısılmak ve zarar görmek korkusuydu. İçgüdüsü başına dokunulmasına göz yumamasını fısıldıyordu ona. Oysa şimdi kafasını efendisinin koltuk altına sokmakla çaresizliği ve güçsüzlüğü bile bile kabullenmiş oluyordu. Böyle yapmakla efendisine nedenli güvendiğini, kendini ona tam anlamıyla teslim ettiğini gösteriyor, böylece ona kendimi senin ellerine bıraktım, etim de kemiğim de senin diyemek istiyordu. Skatın geri dönüşünün üzerinden kısa bir süre geçmişti. Bir akşam metle birlikte iskambil oynuyordu. Met bir ara elini saydığı bir sırada iki adam acı bir çığlık arkasından öfkeli bir hırıltı işiterek elkildiler. Bir an bakıştılar ve sonra ayağa fırladılar. Met galiba kurt birisini enseledi dedi. Tam bu sırada dehşet dolu keskin bir çığlık daha kopunca yel yelperek koştular. Skat dışarı fırlarken lambayı getirdiği vardı. Met de elinde lambayla onlarda sıra koştu. Karlarının üzerine sırt üstü yatmış bir adam gördüler. Adam beyaz dişin dişlerinden sakınmak için suratını ve gırtlağını kolları ile kapatmaya çalışıyordu. Gerçekten de böyle yapmak zorundaydı. Çünkü beyaz diş öfke içinde sürekli olarak adamın boğazındaki can alıcı noktayı kapmaya çalışıyordu. Adam kan revan içinde kalmıştı. Kolları yara beri içindeydi. Ceketinin kolu mavi gömleği, çamaşırları lime lime olmuştu. İki adam aynı anda görmüşlerdi bütün bunları. Vidin skat beyaz dişi gırtlağından tutup hemen geri çekti. Beyaz diş hırlayıp ayak diredi ama sırmaya kalkmadı. Efendisinin sertçe azarlaması üzerine hemen yatıştı. Met adamı yerden kaldırdı. Adam doğrulup da kollarını aşağı indirdiği zaman güzel simitin ecüş bücüs suratı ortaya çıktı. Met onun kim olduğunu anlar anlamaz sanki ateşe değdirmişçesinde elini hemen geri çekti. Lambanın ışığından gözleri kamaşan güzel simit gözlerini kırpıştıra kırpıştıra çevresine baktı. Gözleri beyaz dişe ilişince suratı korkuyla allak bullak oldu. Bu sırada Met karların üzerinde bir şeylerin durduğunu gördü. Lambayı oraya tutarak bunların ne olduğunu anlamak için ayağıyla yokladı. Çelik bir zincirle kalın bir sopaydı bunlar. Wadden Scott bunları görünce kafasını salladı. Hiç sesini çıkartmadı. Met elini güzel simitin omzuna koydu. Geri çevirip iteledi. Bunun ne anlama geldiğini anlayan güzel simit hemen tabanları yağladı. Bu sırada efendisi beyaz dişi okşuyor tatlı tatlı konuşuyordu. Demek seni çalmaya kalkıştı ha ve sen de buna göz yummadın öyle mi? Balta'yı nasıl da taşa vurdu keresa değil mi? Met kıkır kıkır güldü. Herifçi oğlu neye uğradığını anlayamamıştır. Beyaz diş hala kabına sığmaz durumdaydı. Tüylerini kabartmışırlayıp duruyordu. Havaya dikilen tüylerini yavaş yavaş yatırdı. Hırıltasındaki o dokunaklı sevgi havası derinden derinden yeniden belirdi. Uzun yolculuk. Ortalıkta bir tehlike havası hissiyordu. Beyaz diş eli kullandığı olan bu felaketi daha ortada pol yok yumurta yokken seziyordu. Bu ön hangi yollardan olduğunu bilmiyordu. Ama bulanık bir biçimde de olsa bir değişikliğin patlak vereceği içine doğmuştu. Gerçi nasıl ve niçin olduğunu bilmiyordu ama beklediği olayın tanrılarca düzenleneceğini kestirebiliyordu. Kulübenin eşiğinde duran beyaz diş içeri girmemesine karşın tanrıların niyetlerini anlıyor, kafalarından neler geçtiğini biliyordu. Bir akşam yemek yerlerken köpek sürücüsü birdenbire dinleyin diye atıldı. Bidin Scott kulak verdi. Kapıdan belli belirsiz bir mızıltı ışkırıya benzeyen bir takım iniltiler geliyordu. Derken uzun bir koklama sesi işitildi. Beyaz diş efendisinin hala içeride olduğuna, gizlice kaçıp gitmediğine kendi kendisini inandırmak istiyordu sanki. Kızak sürücüsü hayvan piralendi galiba dedi. Bidin Scott ona yalvarırcasına bir göz attıktan sonra sözle ilgisiz bir tavırla sordu. ''Kaliforniya'da bu kurtla ne yaparım ki ben?'' Met, ''Benim kafama da aynı soru takılıyor.'' dedi. ''Bu kurtla Kaliforniya'da ne yaparsınız ki siz?'' Ama birin Scott'ın kaygılarını giderecek cinsten değildi bu yanıt. Met'in bu konu karşısındaki tavrını biraz vurdum duymaz diye buluyordu. Scott konuşmasını sürdürdü. Oranın köpekleri beyaz işe satışacak, tutup gövde gösterisi yapacaklar, beyaz işte de hepsinin canını okuyacak elbet.'' ''İşte o zaman para cezası ödeyerek ya ben iflas ederim ya da belediye hayvanı tutar ve elektrik öldürür.'' ''Met orası öyle.'' dedi. ''Ah ne canavardır o bilmez miyim hiç?'' ''Bidin Scott adamı kışkıyla süzdü. Sonra kesin bir havayla...'' "Yo öyle şeyler yapmaz o.'' dedi. ''Met alın benden de o kadar.'' diye onayladı. ''Öyle şeyler yapmayacak. Çünkü oraya götürecek olursanız ona bakması için başına bir bekçi koymanız gerekecek.'' Scott'ın aklı yatmıştı artık. İçinin rahatladığını belirtir bir tavırla başını salladı. Konuşmanın kesildiği bu sessizlik anında kapıdan duyulur duymaz bir mızıltı ve hemen ardından da uzun bir koklama sesi geldi. Met yeniden söze girdi. Ama ne yalan söyleyeyim hayvanın aklı fikri hepsizde. Scott birden parladı. Hay cezası kes artık. Ben ne yapacağımı bilmiyor muyum sanki? Ben de sizinle aynı görüşteyim yalnız. Scott adamın paylarcasına "Ee yalnız diye sordu. Yalnız... Köpek sürücüsü Uysal bir havayla söze başlamıştı diye birden biri çileden çıkarak sesini yükseltti. Kuzum siz de hemen heyheylenmeyin öyle. Hani gören de ne yapacağınızı bilmiyorsunuz sanacak. Birden Skap bir an düşündü taşındı, sonra daha sakin bir ses sonuyla haklısın Met diye yanıtladı. Doğrusun istersen ne yapacağımı bilmiyorum. Canım sıkan da bu ya zaten. Yine suskunlaşmıştı. Ama bir an sonra iyi ama yanında götürürsem bile bile satın almış olacağım belayı başıma dedi. Met ben de aynı kanıdayım dedi. Ama patronlu onun da bu yanıtından hoşnut olmamıştı. Kızak sürücüsü sanki havadan sudan söz ediyormuşçasına ilgisiz bir havayla... ''İyi ama sizin buradan gideceğinizi nasıl oldu da anladı.'' dedi. ''Gel de çıkışın içinden çıkabilirsen.'' sıkat başını üzüntüyle sallayarak ''İşte ben de bir türlü akıl sırardiremiyorum buna ya.'' dedi. Ve sonunda bir gün Beyaz Deş Kulübenin açık duran kapısından beklediği felaketin belirtisi olan bavulu gördü. Sevgili efendisi eşyalarını bavula yerleştiriyordu. Üstelik bir sürü gidip gelen oluyordu. Kulübenin o alışılmış sakin havasının yerinde yerler esiyordu şimdi. Artık bir hayhuydur, garip bir kargaşalıkları gırla gidiyordu. İşte bütün bunlar beklediği felaketin kesit kanıtlarıydı. Beyaz iş o ana dek yalnızca ön kestirebildiği şeyi şimdi gözüyle görüyor, daha iyi kavruyordu. Sevgili efendisi kaçmaya hazırlanıyordu. Geçen gidişinde kendisini götürmemişti. Öyleyse hiç kuşkusuz şimdi de götürmeyecekti. O gece tam bir kurt gibi uzun uzun uludu hep yavruyken ormandan kaçıp kampa döndü ve gri kunduzun çadırının olduğu yerde çerden çöpten başka bir şey bulamadığı zamanki gibi şimdi de burnunu yıldızlara doğru kaldırmış içine onlara döküyordu. Kulübedekiler yatalı pek fazla olmamıştı. Met yattığı yerden kendi kendine yine yemedi yemeğini kerah diye söylendi. Bidin Skat'ın yattığı yerden bir homurtu geldi battaniyeler kımıldadı. Met geçen gidişinizde üzüntüsünden az kalsın zavzaa çekiyordu dedi. Ama bu sefer kalıbımı basarım ki kuyruğu titretirecektir. Öbür yandaki battaniyeler öfkeyle sarıldı. Skat doğrulup bağırmaya başladı. Kapa şu artık be, koca karılar gibi dırdırdır ama çenesi düşüksün. Kızak sürücüsü, yerden göğe kadar haklısın dedi. Bu sırada met kız kıs gülüyor muydu, gülmüyor muydu, vidin Skat'ın bundan pek emin değildi. Ertesi gün beyaz işin korkusu ve huzursuzluğu doğruna ulaştı. Efendisi dışarı çıktı mı o da hemen ardına takılıyor yanından hiç ayrılmıyor kulübeye girdiği zaman da kapının eşiğinde onu bekliyordu. Açık duran kapıdan yerdeki öte birileri görebiliyordu. Bavulun yanına iki büyük çanta ve bir sandık konulmuştu. Met patronunun battaniyelerini muşambaya sararak denk yapıyordu. Beyaz diş bunları görünce inlemeye mızıl mızıl mızıldanmaya başladı. Derken iki kızıl kızılderili geldi ve bavulları yüklediler. Adamlar elinde denk ve çantayla yokuşu inen Metin ardına takıldılar. Beyaz diş adamlara büyük bir dikkatle bakıyordu. Ama arkalarından gitmeye kalkmadı. Efendisi hala dışarı çıkmamıştı çünkü. Bir süre sonra Met geri geldi. Sonunda efendisi kapıya çıktı ve beyaz dişi çağırdı. Hayvanın kulaklarını kaşıyıp sırtına hafif fiskeler vurarak okşayıcı bir sesle konuşuyordu. ''Zavallı oğlum benim. Uzun bir yolculuğa çıkıyorum. Ne yazık ki seni götürmem olanaksız. Hadi bakayım hırla da vedalaşalım seninle.'' Ne var ki beyaz diş hırlamaya hiç de gönüllü görünmüyordu. Hülyalı ve soru dolu gözlerle şöyle bir baktıktan sonra başını efendisinin koltuk altına soktu. Bu sırada Matt işte düdük çalıyor diye seslendi. Yukon'dan doğru bir vapur düdüğünün keskin çığlığı yükselmişti. Matt elimizi çabuk tutmalıyız dedi. Ön kapıyı kapatmayı sakın unutmayayım demeyin e mi? Ben arka kapıdan çıkarım hadi bir an önce işe koyulun. Her iki kapı aynı anda kapandı. Whedon Scott Matt'in arkadan dolanıp ön kapıya gelmesini bekledi. İçeriden ağlamaklı iniltiler, iç çekmeler, koklama sesleri geliyordu. Yamaçtan aşağı inerken, skat tembihte bulundu. Ona iyi bak Emimet, bana mektup yazdığında hayvanın durumunu bildirmeyi unutma sakın. Kızak sürücüsü, siz hiç merak etmeyin dedi. Ama siz şuna bir kulak verin hele. İkisi de durup kulak kabarttı. Beyaz diş, efendisi ölmüş bir köpek gibi acı acı uluyordu. Yürek parçalayıcı bir ağlamaydı bu. Mızıltıları önce acıklı bir tonda tizleşiyor... Sonra dokunaklı bir havayla titreye titreye eriyor derken yine daha acı bir çığlık biçiminde başlıyordu. O yıl dışarı sefer yapan ilk vapur Aurora'ydı. Geminin güvertesi serüven avcısı para babaları ve omduklarını bulamamış altın arayıcılarıyla tıklım tıklım doluydu. Kimisinin talihe yaver gitmiş, gemisi düş kırıklığına uğramıştı. Ama hepsi de eskiden bu ülkeye gelmek için nasıl can atmışlarsa, şimdi buradan bir an önce çekip gitmek için o derece çılgınca bir istek duyuyorlardı. Biden Skat iskelenin yanında durmuş kıyıya dönmeye hazırlanan Metin elini sıkıyordu. Ne var ki Metin eli bir an için havada asılı kaldı. Gözleri Skat'ın arkasındaki belirli bir noktaya dikildi. Bunun üzerine Skat geri dönüp baktı. Hemen azıcık arkalarında güvertede beyaz diş oturmuş dikkatli gözlerle kendilerini süzüyordu. Kızak sürücüsü afallamıştı, sabır sayıyordu. Skat'ın ağzı şaşkınlıktan bir karış açık kalmış, aval aval bakıyordu. "Met ön kapıyı kilitlememiş miydiniz?" diye sordu. Bir iki başını salladı ve o da sordu ''Peki sen arka kapıyı?'' ''Met bir an bile duraksamadan kapatmaz olur muyum hiç'' dedi öfkeyle. Beyaz diş onların gönlünü kazanmak ister gibilerden yasaklanırcasına kulaklarını arkaya yatırdı. ''Gel gelelim yerinden hiç kalkmaksızın oracıkta öylece durmaya devam et.'' ''Met tutup dışarı çıkarayım keratayı'' dedi. Bir iki adım atıp hayvana yaklaşınca beyaz diş hemen geri kaçtı. Kızak sürücüsü onu kovalarken, beyaz işgüvertedeki güvertedeki adamların bacakları arasında dört dönüyor, kırılıyor, bükülüyor, şaşırtmacılar vererek kendisini yakalamaya çalışan adamın tüm çabalarını boşa çıkarıyordu. Bir ara sevgili efendisinin kendisine seslendiğini işitti. İşte o zaman çabucak koştu ve efendisinin yanına geldi. Kızak sürücüsü bunun üzerine alıngan bir havayla, ''Vay nankör kerata vay'' diye yakındı. ''Kendisini aylardır besleyen adama geliyor mu bak?'' Başlangıçtaki o ilk alıştırma günlerinden bu yana siz onu hiç mi hiç beslemediniz oysa? Acaba nasıl oluyor da sizin patron olduğunuzu anlıyor Akıllardı beri gelsin. Bidin skat beyaz dişi okşarken birden eğildi ve hayvanın burnundaki taze yara iziyle gözlerinin arasındaki yırtığı gösterdi. Matt de eğildi ve beyaz dişin karnını yokladı. Pencereyi hiç akıl edemedik dedi. Camı çerçeveyi aşağı indirip fırlamış olmalı. Karnı yara bere içinde baksanıza pes vallahi olur şey değil doğrusu. Scott öylesine dalmış gitmişti ki onu dinlemiyordu artık. Aurora'nın düdüğünü ara ava etmek üzere olduğunu biliyordu. Bu yüzden kararını hemen vermesi gerekiyordu. Yolculuğu uğurlayan adamlar iskele üzerinden çabuk çabuk kıyıya iniyorlardı. Met boynundaki eşarbı çözdü. Beyaz dişin boynuna bağlamaya hazırlandı. Gel gelelim Scott Met'in elini tutup hadi hoşça kal Met dedi. Artık beyaz diş konusunda bana mektup yazmana gerek kalmıyor. Gördüğün gibi onu da yanımda. Kızak sürücüsü şaşkınlıkla bağırdı. Ne? Yani siz şimdi onu da mı? Evet onu da götürüyorum. Al şu eşarbını. Eh mektup yazınca durumu konusunda ben sana bilgi veririm. Met iskelenin orta yerinde durup bağıra bağıra bu tüylerle sıcak iklime dayanamaz kırktırmayı unutmayın sakın dedi. İskele alındı. Aurora kıyıdan açıldı. Widen Scott kıyıya doğru son kez elini salladıktan sonra döndü ve dizleri dibinde durmakta olan beyaz dişin üzerine eğildi. Başını okşayıp kulağını kaşırken ''Hadi bakalım bol bol hırladı şimdi'' dedi. GÜNEY ülkesi. Beyaz diş San Francisco'da karaya ayak bastı. Şaşkınlıktan dona kalmıştı. Zaten güç denen şeyi nedenini kendi de bilmeden içgüdüsel bir kavrayışla tanrıları özgü bir özellik olarak kabul etmişti. Ama San Francisco'nun tozlu topraklı kaldırımlarını çiğnerken insanoğlunun tanrısal gücü hiç bu kadar şaşırtıcı gelmemişti ona. O alışık olduğu kulübelerden yapılmış kulübelerin yerine kuleyi andıran yüksek yapılar almıştı burada. Sokaklarda binbir türlü tehlike dolaşıyordu. El arabaları, otomobiller, kocaman atların çektiği büyük at arabaları, caddede vızır vızır dolaşan, öbür taşıtların arasında hırlana homurdana kendisine yol açan elektrikli dev taşıtlar tıpkı kuzeyin uçsuz bucaksız ormanlarından tanıdığı vaşaklar gibi çığlık çığlığa ilerliyorlardı. İşte bütün bunlar birer kuvvet belirtisiydi. Ve bu kuvvetin ardında ise insanoğlu yatıyordu. İnsanoğlu üstünlüğüyle bu gücü yönetiyor, denetliyor, cisimleri çekip çeviriyordu. Akıllara durgunluk veren olağanüstü bir şeydi bu. Beyaz diş demiş yüreğinin bir korku düşmüştü. Küçükken gri kunduzun kampına geldiğinde kendini nasıl küçük ve zavallı bir yaratık olarak kabul etmişti... ...oysa şimdi büyüyüp güçlü, kuvvetli bir hayvan olmasına karşın kendini yine küçük ve zavallı görüyordu. Ne kadar da çok tane vardı burada öyle... Çevresinde dört dönen, hızır hızır kaynaşan kalabalık başını döndürüyordu. Sokakların gürültüsü kulaklarını tırmalıyor, durdurarak binmeksizin oraya buraya gidip gelen şeylere baktıkça serseme dönüyordu. Sevgili efendisinin ayakları dibinden hiç ayrılmıyor, onu bir an bile gözden kaçırmamaya çalışıyordu. Ona duyduğu bağlılığın böylesine güçlü olduğunu hiçbir zaman bugünkü kadar derinden anlamış değildi. Beyaz Diş bu büyük kentten ayrılırken sanki bir karabasan görmüş gibiydi. Öyle ki bu kötü düş çok sonraları bile yakasını bırakmadı. Onu uzun süre rahatsız edip durdu. Efendisi bir yük arabasına bindirdi. Burada yığınla çanta ve bavul arasında bir yerde onu zincire vurdu. Bu yük vagonunun tıknaz ve güçlü bir tanesi vardı. Büyük bir gürültüyle çalışarak sandıkları, çantaları öteberileri kapıdan içeri alıp istif ediyor ya da dışarıda bekleyen başka tanrılara doğru fırlatıyordu. Beyaz Diş, efendisinin kendisini bu öteberiler arasında yapayalnız bırakıp gittiği sanısına kapıldı önce. Ama sonra efendisinin eşyalarını kokularından tanıyarak hemen başına dikilip göz kulak olmak için beklemeye başladı. Aradan bir saat kadar bir zaman geçip de Widdens Scott vagonun kapısında görününce bagaj görevlisi olan tanrı neyse ki tam zamanında yetiştiniz dedi. Köpeğiniz eşyaları el sürdürtmüyor. Beyaz diş vagondan dışarı fırladı. Aval aval çevresine baktı. Karabasan'ı andıran o büyük kentin yerinde yerler esiyordu. Tıpkı bir evin odası gözüyle baktığı vagona bindiğinde kent yerli yerinde duruyordu. Oysa bir süre sonra nasıl olduysa kent birdenbire vermişti. O gürültülü hayhuyu kulağını tırmalamıyordu artık. Gözlerinin önünde güneş ışığında pırıl pırıl yüzen ve sessizliğiyle huzur veren güler yüzü doğal bir görünüm uzanıp gidiyordu. Bununla birlikte bu değişiklik karşısında fazla bir şaşkınlığa kapılmadı. Tanrıların işlerine aklısıyla ermezdi. Bunu da onların sayısız garipliklerinden biri sayıp üzerinde durmadı. Dışarıda kendilerini bir araba bekliyordu. Bir kadınla bir erkek efendisinin yanına geldiler. Kadın kollarını uzatıp efendisinin boynuna doladı. Göz göre göre düşmanlık yapılıyordu efendisine. Tam o anda Widdenskaf kadının kollarından sıyrıldı ve kudurmuşçasına hırlayarak saldırıya geçmeye hazırlanan beyaz dişi yakaladı. Hayvanı kıskıvrak kavrayarak yatıştırmaya çalışırken korkacak bir şey yok anne dedi. Bana kötülük edeceğini sandı da ondan. Böyle şeyleri hiç dayanamaz. Merak etme kısa zamanda her şeyi öğrenir alışır. Korkudan biti benzi atan kadın iğreti bir gülümsemeyle... Desene oğlum ancak köpeği yanında olmadığı zamanlar sarılabileceğim dedi. Bir yandan da hırlayıp kabararak kendisini düşmanca süzen beyaz dişe bakıyordu. Skat yok canım nasıl olsa öğrenecek dedi. Bir an önce alışması daha iyi olur. Yatıştırınca dek beyaz dişle tatlı tatlı konuştu. Sonra sert bir sesle çök bakayım çök diye bağırdı. Efendisi çoktan öğretmişti bunu ona. Beyaz diş gönülsüzce ve somurtarak boyun eğdi bu buyruğa. Skat kollarını annesine açtı. Bir yandan da beyaz dişi gözden kaçırmamaya çalışıyordu. Hadi anne, annesine sarılırken yat diyorum sana yat diye vardı. Beyaz diş tüyleri diken diken olmuş, ha saldırdı ha saldıracak bir durumdayken, efendisinin buyruğu üzerine olduğu yerde büzüldü. Düşmanca bir davranış saydığı kucaklamanın yine içine ister istemez seyirci kaldı. Bu ve bundan sonraki sarmaş dolaş olmalardan hiçbir kötülük çıkmadığını görünce yatıştı. Daha sonra eşyaların arabaya yüklenmesinde de ses çıkarmadı. Yabancı tanrılar ve sevgili efendisi arabaya bindiler. Beyaz diş apar topar alınıp götürülen ve toprağın üzerinde tangır tungır ilerleyen arabanın ardına takıldı. Efendisinin bir kötülük gelip gelmediğini anlamak ve varlığını göstermek amacıyla içine bir göz atıyordu. Bir çeyrek saat sonra arabanın taştan yapılma büyük bir bahçe kapısından içeri girdi ve her iki yanı kestane ağaçları ile kaplı bir yolda ilerlemeye başladı. Yolun iki yanında da yemyeşil geniş çayırlar uzanıyor. Ötede biri de tek meşe ağaçları yükseliyordu. Daha ötelerde yemyeşil çayırlara taban tabana ters düşen, güneşte kavrulup altın sarısı bir renge bürünmüş tarlalar, boz renkli tepeler, otlaklar göze çarpıyordu. Arazinin belli belirsiz dalgalandığı çayırın ucunda geniş verandalı ve çok pencereli bir ev görünüyordu. Ne var ki bütün bunları doğru dürüst görecek zaman bulamamıştı beyaz diş. Araba tam efendisinin topraklarına girmişti ki gözleri ışıl ışıl, sivri burunlu öfkeli bir çoban köpeğinin saldırısına uğradı. Çoban köpeği efendisiyle aralarına girmiş, yolunu kesmişti. Beyaz dişirleyerek uyuarmak gerektiğini duymaksızın tüylerini kabarttı. Öbür köpek tam karşısına dikilmişti. Hızla koştuğu için dengesini yitirmemeye çalışarak ön ayaklarını yere sürtüp acım durakladı. Kendisine saldırmak isteyen köpeğe dokunmamak için harcadığı çaba öylesine büyüktü ki hızını alamayıp art ayakları üzerine çöküverdi. Karşısındaki çoban köpeği dişiydi. Büyük bir engel demekti bu. Dişiye saldırmanın soy yasalarına aykırı düştüğünü içgüdüsel olarak anlıyordu. Oysa kendini koruması en azından kızgınlığını belirtmesi gerekiyordu. Gel gelelim çoban köpeği için durum hiç de böyle değildi. Tam tersine dişi olduğu için içgüdüsü bambaşka şeyler fısıldıyordu ona. Öte yandan o bir çoban köpeğiydi. Bu nedenle ormana ve hele hele kurda duyduğu içgüdüsel korku çok büyüktü. Onun gözünde kurt daha eski dönemlerden yani atalarına ilk koyun sürüsünün emanet edildiği günlerden beri sürüyü yağmalayan talancı kurdun o ezeli düşmanın te kendisi demekti. Bu nedenledir ki beyaz dişi ona saldırmamak için kendini dizginlemeye çalışırken o hemen üzerine atıldı. Beyaz diş köpeğin dişlerini omzunda duyar duymaz ister istemez sırladı. Ama yine de köpeği incitecek bir gelişimde bulunmaya kalkışmadı. Bacaklarını gerdi, hoşnutsuzca geri çekildi. Şaşırtmaca verip köpeğin yanından sıyrılmak istedi. Ama ne yaparsa yapsın, köpek her seferinde önüne dikilip yolunu kesiyordu. Arabadaki yabancı tane gel buraya koli diye seslendi. Bidin Scott kahkahayı bastı. Bırak baba boşver dedi. Bundan niye eğitim fırsatı mı bulacak? Bir yığın şeyi öğrenmesi gerek beyaz dişin. Onun için öğrenmeye ne erken başlarsa o denli iyi. Bırakalım da ayağının tozuyla öğrenmeye başlasın. Araba yola koyuldu, bu sırada koli inatla beyaz dişin yolunu kesiyordu. Beyaz diş yoldan ayrılıp çayırdan dolanmak istedi ama çoban köpeği bir türlü peşini bırakmadı, kestirmeden koşarak tehdit edici pırıl pırıl dişleriyle önüne dikildi. Beyaz diş bu kez yolun öbür yakasındaki çayıra koşup dişi köpeği orada atlatmayı denedi ama hayvan burada da geçmesini engelledi. Araba sevgili efendisini almış gidiyordu. Beyaz diş arabanın ağaçlar arasına daldığını gördü, İşler gittikçe tratallaşıyordu, şaşırtmaca verip dişi köpeği bir daha atlatmaya çalıştıysa da hayvan yine ardını bırakmadı. Bunun üzerine birdenbire döndü, dövüşürken olduğu olası başvurduğu kurnazca bir oyunla dişi köpeğe omuz vurdu. Yalnızca ayakları yerden kesilmekle kalmadı, koli hızını alamayıp havaya fırladı, tepe taklak yuvarlanarak önce yana, sonra arkaya derken yine yana devrildi. Kendini toparlamak ve bir an önce ayak fırlamak için pençelerini yere geçiriyor, çakılları eşeliyordu. Bu arada bir yandan da küçük düşürüldüğü için hırsından avaz avaz ciyaklıyordu. Beyaz dişi hiç durmadı. Yol açılmıştı. Onun isteği de buydu zaten. Koli ağlanı sızlanı onu kovalamaya koyulmuştu ama kovalamaca düz yolda olduğundan beyaz diş koşmanın ne demek olduğunu rahatlıkla öğretebilirdi. Çoban köpeği onu çılgın gibi kovalarken her sıçrayışta var gücünü ortaya koyuyor canını dişine takıyordu oysa beyaz diş hiç zorlanmadan bir gölge gibi onun önü sıra sessizce kayıp gidiyordu. Evin köşesini döndüğünde arabanın ön tarafta durduğunu ve efendisinin aşağı inmekte olduğunu gördü. Hızla koşmaya devam eden beyaz diş, tam bu sırada yan taraftan beklenmedik bir saldırının yaklaştığını sezdi. Kocaman bir tazı olanca hızıyla üzerine atılmak üzereydi. Dönüp karşı koymak istedi ama çok hızlı koşuyordu. Üstelik öbür köpek de çok yakınındaydı. Köpek yandan saldırıp beyaz dişi gafil avladı. Hızını alamayan beyaz diş de taklak yere devrildi. Yerinden fırdayıp yeniden ayakları üzerine dikilmesi görülecek şeydi. Kulaklarını geriye yatırmış, dudaklarını germiş, burnunu buruşturmuştu. Dişleri tazının hemen gırtlağının yanı başında kıl payıyla takırdadı. Efendisi bu sırada koşa koşa onlara doğru geliyordu ama henüz çok uzaktaydı. Eğer beyaz diş sıçrayıp da o can alıcı saldırıya geçme fırsatı bulamadan koli yetişmeseydi tazının gırtlağı parçalanmış hesabı çoktan görülmüş olurdu. Çoban köpeği yarışta atlatılmış, çakılların üzerine devrilmiş, böylece gururu ayaklar altına alınmıştı. Hem onuru zedelendiği... Hem de ormandan inen bu talancı yaratığa karşı içgüdüsel bir düşmanlık duyduğu için büyük bir öfkeyle saldırıya geçip kavgaya karışmıştı. Beyaz diş tam havada olduğu bir sırada yanlamasına uğradığı saldırıdan ötürü dengesini yitirip yere devrildi. Efendisi tam zamanında yetişti, beyaz dişi yakalayıp sıkı sıkı tuttu. Bu sırada babası da öbür köpeklere seslenip yanına çağırdı. Beyaz diş az sonra efendisinin okşayışları altında sakinleşti. ''Widdon Scott, aşk olsun size'' dedi. ''Kuzey kutbundan gelen kendi halinde bir kurt için iyi bir karşılama doğrusu. Ömrü boyunca bu hayvanın topu topu bir kez ayakları yerden kesilmişti. Oysa burada göz açıp kapayıncaya dek tam iki kez yeri boyladı. Araba gitmişti. Evden bir takım yabancı tanrılar çıkıyordu.'' Bunlardan kimileri saygılı bir tavırla geride beklerken iki kadın aynı düşmanca davranışı yine diyerek efendisinin boynuna sarıldı. Ama beyaz diş kanıksamıştı artık bunu. Göründüğü kadarıyla bunda pek bir kötülük belirtisi yok gibiydi. Bunu yaparlarken tanrıların dudaklarından dökülen gürültülü seslerde tehlikeli bir hava da yoktu. İçlerinden kimisi beyaz dişe yaklaşacak oldu ama beyaz diş hırlayarak onları uyardı, efendisi de bu arada konuşarak tehlikeyi bildirdi. Efendisinin ayakları dibine sokuldu, Whedon başını okşayarak onu yatıştırdı. Dik yat yere.'' Dik adındaki tazı bu buyruk üzerine basamakları tırmanıp verandanın bir köşesine kıvrıldı. Bu arada durmaksızın hırlamaktan ve yeni geleni kötü kötü süzmekten geri durmuyordu. Kadın tanrılardan biri, koliyi yanına almış, kolunu boynuna dolayarak sevip okşuyordu. Böyle bir kurdun yanlarında tutulmasına göz yumulduğu için hem apallayan hem de öfkelenen koli, hırsından ağlayarak kendi kendini yiyip bitiriyordu. Onu aralarına almakla tanrılar büyük bir yanılgıya düşüyordu, bundan emindi. Eve girmek üzere herkes merdivenleri çıkmaya başladı. Beyaz diş efendisinin ayakları dibinden ayrılmıyordu. Verandada yatmakta olan dik homur homur homurdandı. Bunun üzerine beyaz dişle merdiven başında durdu, tüylerini kabartarak boğuk bir homurtuyla dike karşılık verdi. Baba Scott, hadi koliyi içeri alalım dedi, öbür ikisi de dışarıda kalıp kozlarını paylaşsınlar, nasıl olsa bir iki dalaşmadan sonra can ciğer dost olurlar, efendisi güldü. ''Ya ne demezsin, işte o zaman dostunun cenaze töreninde beyaz dişin karalar bağlayacağından emin olabilirsin.'' Yaşlı Scott, kuşkulu gözlerle önce beyaz dişe, sonra dike ve son olarak oğluna baktı. ''Yani şey mi yapar?'' ''Birden başıyla onayladı, bundan hiç kuşkunuz olmasın, göz açıp kapayıncaya dek dikiyi cansız yere serer, parçasını bulamazsın.'' Sonra beyaz dişe döndü, ''Hadi bakalım oğlum'' dedi, ''İyiyse mi sen gir içeri?'' Beyaz diş bacaklarını gere gere merdivenleri tırmanıp verandadan geçti, kuyruğunu dikmiş, gözünü dört açmıştı, yandan uğrayacağı bir saldırıdan korunabilmek için diki kolluyordu, ayrıca evin içinde pusuya yattığını sandığı bilinmedik, bir düşmanın beklenmedik saldırısına karşı tetikte duruyordu, ama korktuğu başına gelmedi, içeri girince bilinmedik düşmanını gözleriyle araştırdı, fakat hiçbir tehlike belirtisi bulamadı. Sonra keyifli keyifli hırıldadı, efendisinin ayakları dibine kıvrıldı, en küçük bir kımıltıyı bile gözden kaçırmamaya çalışıyor, dört gözle çevresini kolluyordu. Evin tuzağı andıran hain çatısı altında pusuya yatmış bir düşmandan canını korumak için dövüşmeye, her an ayağa fırlamaya hazırdı. Tanrının mülkü Beyaz diş, yaradılış olarak ortama çabucak ayak uydurabildiği gibi, çok yer gezip gördüğü için aynı zamanda çevreye ayak uydurmanın ne demek olduğunu ve bunun nedenle zorunlu olduğunu da biliyordu. Bu nedenle yargıç Scott'un Sierra Vista adındaki evine çabuca değişip de verdi. Öbür köpeklerle kendi arasında öyle dişe dokunur bir hırgür çıkmadı pek. Güneyli tanrıların terbiyesini ondan daha iyi sindirmişti bu köpekler. Bu yüzden tanrıların evine kabul edilmekte beyaz diş onların gözünde saygınlık da kazanmıştı. Ev sahibi olan tanrılar böylesine bir kurdu aralarını almak istiyorlarsa onlara bu isteğe boyun eğmekten başka bir şey düşmezdi artık. Önceleri adet yerini bulsun diye bir iki kez meydan okuyan dik bile beyaz dişi en sonunda evin bir parçası saydı. Eğer Dik'in daha ilk zamanlardaki tutumu bu yönde olsaydı, aralarından su Ne var ki beyaz diş arkadaşlıktan hiç hoşlanmazdı. Öbür köpeklerden istediği bir tek şey vardı, o da kendisine sataşmamaları, onu rahat bırakmalarıydı. Kendini bildi bileli öbür köpeklerden uzak kalmıştı, bundan böyle de uzak kalmaya kararlıydı. Dik ne zaman yanına sokulacak olsa hemen hırlamaya başlıyordu. Bu yaklaşma çabalarını hiç hoş karşılamıyordu. Efendisinin köpeklerine sataşmamak gerektiğini daha kuzeydeyken öğrenmiş, bu kural kulağına küpe olmuştu. Burada da kendisini rahat bırakmalarını istiyor, içe kapanık kalmakla diretiyordu. Dike ise hiç mi hiç yüz vermedi. Öyle ki sonunda bu iyi huylu tazı da onunla ilgilenmez oldu, artık beyaz dişin ahır kapısı yanındaki kazık kadar bile önemi yoktu onun için. Ama kolye gelince iş bambaşkaydı, beyaz dişin varlığını sineye çekiyorsa yalnızca tanrıların buyruğuna boyun eğdiği için çekiyordu ama beyaz dişin varlığına katlanmak onu rahat bırakmak anlamına gelmiyordu elbette. Atalarının kurt soyu yüzünden uğradıkları kuyruk acılarının, yağmalanan koyun sürülerinin, dökülen kanların anısı belleğine kazınmıştı bir kez. Bunları öyle ha deyince, bir iki günde unutup kafasından atması olanaksızdı. Geçmişteki bu anılar çoban köpeğini ha bile dürtüyor, öce alması için onu durmaksızın zorluyordu. Gel gelelim tanrılar kurttan yana çıkıyorlardı. Bu durumda onların yanında göz göre göre bir şey yapması olanaksızdı ama bir takım yollarla dünyayı ona sinsiz sinsiz zindan etmesine engel olamazlardı. Kurt ile aralarında yüzyıllardır süre gelen bir kan davası vardı. Ve işte beyaz diş bu kan davasının yeniden hortlamasına neden olmuştu. Öyleyse ne pahasına olursa olsun yapacağını yapacaktı. Koli beyaz dişe acı çektirmek... Onu üzmek için dişiliğinden yararlanmaya başladı. Oysa beyaz diş, dişilerle dövüşmemek yolundaki içgüdüsel sınırlamalara uyarak dişi köpeğe pek dokunmak istemiyor, hayvanın inatla üstüne üstüne gelmesi karşısında kendini zor tutuyordu. Böyle zamanlarda dişi çoban köpeği saldırıya geçince kalın kürküyle korunan omzunu hayvanın sivri dişleri arasına bırakıyor, sonra göğsünü gere gere kasıla kasıla çık. Çekip gidiyordu. Dişi köpek işi çığırından çıkarıp da azıtacak oldu mu omzunu ve başını ona doğru döndürerek gözlerinde sabırlı ama bıkkın bir havayla birbirlerinin etrafında dolanmalarına göz yumuyordu. Ama art ayağını ısırmaya çalışan dişi köpeğe hoşgörülü davranması kimi zaman dövüş alanından uzaklaşmasına böylelikle de gururlu tavrını yitirmesine yol açıyordu. Ama yine de çoğu zaman Colin'in karşısında büyüklüğünü ve saygınlığını korumayı başarıyordu. Çoğu zaman ona aldırış etmemeyi, yoluna çıkmamayı yeğliyordu. Dişi köpeğin geldiğini görür ya da duyarsa yattığı yerden hemen kalkıyor, alıp başını başka bir yere gidiyordu. Bununla birlikte beyaz dişin öğrenmek zorunda olduğu daha yığınla yeni şey bulunuyordu. Kuzeydeki yaşam Siyaravista'nın o harala gürele yaşantısını oranla çok daha basit sayılırdı. Önce efendisinin ailesini tanıması gerekiyordu. Bununla birlikte bu işin yabancısı sayılmazdı pek. Nasıl ki Mitzah ve Kulukuç gri kunduzun malıysa ve onun sofrasını, ocağını, yatağını paylaşıyorlarsa Sierra Vista halkı da işte tıpkı onlar gibi efendisine ait kimselerdi. Yine bu iş o kadar kolay değildi pek, gri kunduzun çadırından çok daha değişikti Sierra Vista, hem geniş hem de kalabalıktı, yargıç Scott'la karısı vardı, sonra efendisinin Beth ile Mary adlı iki kız kardeşi, karısı Alice, dört ve altı yaşındaki çocukları küçük Whedon ve Mouth vardı. Bu kalabalık konusunda hiçbir bilgisi yoktu, aile bağları ve akrabalık konusunda da bilgi sahibi değildi, hoş bunlar anlayacağı şeyler de değildi zaten, ama her şeye karşı onların efendisine ait kimseler olduğunu algılamıştı, zamanla onların davranışlarını, konuşmalarını gözleyerek, Seslerinin tonunu inceleyerek, efendisiyle onlar arasındaki ilgi ve sevginin ölçüsünü anladı. Gözlemlerinin sonucuna bakarak, o da onlara karşı aynı tutum içerisine girdi. Efendisi için değer taşıyan her ne varsa, beyaz dişle onlara aynı değer ve önemi gösteriyor, üzerine titriyordu. Çocuklar için de aynı şey söz konusuydu. Oldu olası çocuklarla yıldızı barışmamıştı hiç, onlardan nefret etmiş, korkmuş... Küçük ellerinden neler çekmişti. Kızıl Kızılderili obasında yaşadığı günlerde az mı tatsız işler gelmişti başına? Onların nedenle acımasız ve vahşi yaratıklar olduğunu iyi biliyordu. Küçük Whedon ile Malt yanına ilk kez sokulmaya kalkıştıklarında bir uyarı homurtusu koparmış ve kötü kötü süzmüştü onları. Ama efendisinden yediği tokat ve azardan sonra kendisini okşamalarına ister istemez boyun eğmek zorunda kalmıştı. Gerçi mini mini ellerin altında habire hırlamaktan kendini alamıyordu ama artık bu hırıltıda o dokunaklı havadan eser kalmamıştı. Sonraları zamanla anladı efendisinin çocukları nedenle çok sevdiğini. Dokuzuncu ayrım ve o andan başlayarak çocukların kendisini okşayabilmeleri için ne tokada ne de azarlanmaya gerek kalmadı. Bununla birlikte beyaz diş her şeye karşın hoşun sayılmazdı pek. Efendisinin çocuklarına hatır için katlanıyordu. Gönülsüzce ama doğrulukla katılıyordu çocukların eğlencelerine. Daha doğrusu tıpkı korkulu ve acılı bir ameliyata dayanıyormuş gibi bir tutum içindeydi. Bir süre dişini sıkıyor, sonra bakıyor ki olacak gibi değil... Kalkıp uzaklaşıyordu. Gel zaman git zaman çocuklara kanı kaynamaya başladı. Her şeye karşın bunu yine de açığa vurmamaya çalıştı. Onlara pek sokulmuyordu. Buna karşılık onları gördüğü zaman çekip gitmiyor, tersine yanına yaklaşmalarını bekliyor. Bulunduğu yere yöneldiklerini görür görmez gözlerinde bir sevinç kıvılcımı yalazlanıyor ya da daha ilginç bir oyun için onu bırakıp gittiklerinde arkalarından ilgi ve sevgiyle bakıyordu. Bütün bu gelişmeler yavaş yavaş ve zamanlı oldu. Çocuklardan sonra gözünde önem kazanan bir başka kişi de Yargıç Scott'tu. Olsa olsa iki nedeni vardı bunun... Birincisi, efendisi ona değer verip saygı gösteriyordu. İkincisi ise, yaşlı adam hiç de yaltakçı biri değildi. Verandada gazetesini okurken beyaz diş adamın ayakları dibine uzanmaya bayılıyordu. Yargıç da arada sırada ona bir göz ya da bir çift tatlı laf atmakla beyaz dişin oradaki varlığına göz yumduğunu belirtmekten geri kalmıyordu. Ne var ki bu tür şeyler ancak efendisinin orada bulunmadığı zamanlar oluyordu. Yoksa efendisi boy gösterir göstermez beyaz dişin gözü dünyayı görmez oluyordu. Beyaz diş tüm aile bireylerinin kendisini sevip okşamasına ses çıkarmıyordu artık ama efendisine beslediği o sıcak yakınlığı hiçbir zaman ötekilere göstermiyordu. Ötekiler kendisini nedenle okşarlarsa okşasınlar sesindeki o dokunaklı hava bir türlü belirmiyor tüm didinmelerine karşı onlara sokulup başını koltuk altlarına sokmuyordu. Kendisini sonsuz bir güvenle ancak efendisinin ellerine teslim ediyordu. Zaten aile bireylerini yalnızca efendisinin malı olan kimseler olarak kabul ediyordu. Zamanla aile bireyleriyle hizmetçiler arasındaki ayrımı da öğrendi. Ödleri kopuyordu hizmetçilerin ondan. Beyaz diş onlara saldırmıyor, kendini tutuyordu. Onlar efendisinin malıydı, işte bu nedenle de saldırmıyordu. Kendisine bir zararları dokunmuyor, buna karşılık o da onlara ilişmiyordu. da efendisinin yemeğini pişiren mat gibi, onlar da yemek pişiriyor, bulaşıkları yıkıyor, ortalık işlerini görüyorlardı. Evin dışında da öğrenciye pek çok şey vardı. Efendisinin toprakları göz alabildiğine uzanmakla birlikte uçsuz bucaksız da sayılmazdı. Arazinin bitim yeri olan sınırın gerisinde başka tanrıların ortaklaşamalı olan yollar, caddeler bulunuyordu. Bunların kenarlarına çekilen çiftlerin ve parmaklıkların gerisinde başka tanrıların arazileri vardı. Bütün bu mülk ilişkileri uyulması zorunlu olan bir takım yasalarla düzenleniyordu. Beyaz diş tanrıların dilinden bir şey anlamadığı için bu tür yasaları deney yoluyla öğrenebiliyordu. İşte bu nedenle şu ya da bu yasayı çiğneyinceye dek içgüdüsünün sesine uyuyor ta ki bir iki yanılgıdan sonra zarar ve uyarılar yoluyla yasaya aykırı davrandığını anladıktan sonradır ki yasayı öğreniyor ona uymaya özen gösteriyordu. Eğitimindeki asıl rolü efendisinin şamarları ya da azarları oynuyordu. Efendisinin küçücük bir fiskesi bile onu gri kunduzdan ya da güzel simitten yediği veterin veteri dayaklardan daha çok etkiliyordu. Eski efendileri dayak atmakla onun yalnızca canını yakmışlardı. Oysa benliği her zaman baş kaldırmış Asla boyun eğmemişti, efendisinin tokadıysa can yakmak açısından tokat bile sayılmazdı ama yine de öyle bir etkisi vardı ki acısı ta benliğinin derinliklerine işliyordu, efendisi hoşnutsuzluğunu bu hafif mi hafif tokatla anlatıyor ve beyaz diş yüreğinin burkulduğunu, can evinden vurulduğunu duyuyordu. Böyle bir şey zaten ayda yılda bir olurdu, efendisi bu işi sesiyle yapardı çoğu kez, beyaz diş onun ses tonuna bakarak doğruyu yanlışı ayırt eder, kendini ona göre çeki düzen verirdi. Getirildiği bu yeni diyardaki yaşantısının isterlerine ayak uydurma konusunda en büyük kılavuzu efendisinin sesiydi. Kuzeyde evcilleştirilmiş tek hayvan köpekti, tüm öteki hayvanlar ormanlarda yaşar. Bu durumda işi çığırından çıkarmamaları koşuluyla kendilerinden daha zayıf olan öbür yaratıkları ganimet sayıp avlamaları köpekler için hoş görülebilirdi. Beyaz diş ömrü boyunca bu türlü canlı hayvanları avlayıp yemişti. Bu nedenle güney ülkesinde başka yasaların egemen olduğunu düşünemedi. Santa Clara Vadisi'ndeki ilk günlerinde bunu pek çabuk öğrendi. Bir sabah erkenden kalkıp evin köşesini döndüğünde kümesten kaçmış bir tavukla burun buruna geldi. İçgüdüsel bir istekle tavuğu gövdeye indirmek için can attı. Bir iki denemeden sonra tavuğu pençeleriyle yakaladı. Tavuk oldukça yağlı ve etli butluydu. İştahla ağzını yüzünü yalarken bu nefis sabah kahvaltısının tadına doyamamıştı. Yine o gün ahırın çevresinde yolunu şaşırmış başka bir tavuk daha gördü. Bu kez seyislerden biri koştu tavuğun imdadına. Adam beyaz dişin nedenli vahşi bir hayvan olduğunu bilmediğinden eline ince bir kırbaç almıştı. Beyaz diş sırtına inen ilk kırbaç darbesi üzerine tavuğu bıraktığı gibi seyisin üzerine atıldı. Adamın eline sopa olsa belki onu durdurabilirdi ama kırbaç buz gelirdi. Hiç ses çıkarmadan ikinci kez atıldı ve adamın gırtlağına saldırdı. Seyir, tanrım diye bağırarak korkuyla geri kaçarken kırbacı yere attı. Kemiğe dek yarılan koluyla boğazını korumaya çalıştı. Ödü patlamıştı adamın. Aslında onu ürküten şey saldırının şiddetinden çok sessizce yapılışıydı. Kan içinde kalan kolu ile hala suratını ve gırtlağını korumaya çalışırken bir yandan da ahıra doğru çekiliyordu. Eğer koli tam zamanında ortaya çıkmasaydı adamın işi bitikti. Dişi çoban köpeği nasıl dikin canını kurtardıysa şimdi de seyisin canını kurtarıyordu. Olan biteni görür görmez kudurmuşçasına bir öfkeye kapılarak beyaz dişin üzerine saldırdı. ...haklı çıkmıştı işte... ...tanrılar yanılmıştı... ...ama o yaratığın ne mal olduğunu iyi biliyordu... ...kuşkularının nedenli yerinde olduğu apaçık ortadaydı... ...yüzyılların talancısı eski marifetini gösteriyordu işte... ...seyiz ahıra dağıttı kendini... ...beyaz diş ise... ...koli'nin keskin dişlerine omuz vererek saldırıdan sıyrıldı... ...birbirlerinin çevresinde fırıl fırıl döndükten sonra geri çekildi... ...ama koli'nin kararı karardı... Bu kez işin ucunu kolay kolay bırakmayacaktı, öfkesi gittikçe art. Beyaz diş sonunda işin ciddiye bindiğini görünce gurur murur demeyip kalıbına bakmadan tarlalara doğru kaçtı. Bildon Scott, tavukları rahat bırakmasını öğrenecektir öğrenmesine ya dedi, ancak suçüstü yakaladığım zaman verebilirim dersini. Nitekim iki gün sonra suçüstü olayı patlak vermişti bile ama bu seferki suç efendisinin umduğundan çok daha değişikti. Beyaz diş kümesi yakından kollamış tavukların huyunu suyunu inceden inceye gözlemişti. Geceleyin tavuklar uykuya çekildikten sonra bir odun yığının üstüne tırmandı oradan da kümesin damına geçti damın üzerinden ilerleyerek içeri süzüldü bir an sonra kümesin içinde korkunç bir katliam başlamıştı. Ertesi sabah efendisi verandaya çıktığı zaman seyisin bir sıra üzerine dizdiği ve goncinsi 50 tane tavuk deşi gördü. Şaşkınlık ve hayranlık karışımı bir ıslık çalmaktan alamadı kendini. Derken beyaz diş ilişti gözüne. Hayvan işlediği suçun farkında olmadığı için en küçük bir utanma belirtisi göstermiyordu. Dahası yararlı ve sırtının sıvazlanmasına layık bir iş ve cermiş havalarda çalımlı çalımlı fink atıyordu ortalık. Efendisi hiç eli varmadığı halde dudaklarını ısırıp yapılması gerekeni yaptı. Hiçbir şeyden haberi olmayan suçluya bağırıp çağırmaya sertçe paylamaya başladı. Öfkeli bir sesle azarlıya azarlıya beyaz dişin burnunu boğulmuş tavuk leşlerine sürterken kıyasıya pataklıyordu. Beyaz diş bundan sonra tavuk kümesini bir daha hiç yağmalamadı. Böyle yapmakla yasaları çiğnediğini anlamıştı artık. Efendisi onu kümese soktu, canlı avlar burnunun dibinde dolaşırken iç güdüsü onu tavukların üzerine saldırmaya kışkırtıyordu, kendini bu dürtüye kaptırıp tam tavukların üzerine atlayacağı sırada efendisinin sesi engelliyordu onu, böylece yarım saat kadar kaldılar kümesin içinde. Efendisinin sesi her seferinde iç güdüsünün sesini bastırıyordu. Beyaz diş böylelikle kümesi basmanın yasalara aykırı olduğunu öğrenmiş oldu. Artık tavuklarla ilgilenmez oldu. Onlara asla dokunmaması gerektiğini anladı. Yemek sırasında Whedon Scott beyaz dişe verdiği dersi babasına anlatırken, Yargıç Scott kuşkuyla kafasını sallayarak, ona kalırsa dedi, tavuklara musallat olmayı huy edinmiş bir hayvanı asla yola izle getiremezsin. Kanın tadını bir kez almaya görsünler, ne yapsam boş artık. İhtiyar adam yine başını salladı kuşkuyla. Ama Whedon Scott aynı kanında değildi. Sonunda şöyle bir öneri attı ortaya. Bakın ne diyeceğim, beyaz dişi bugün öğleden sonra tavuk kümesine kapatacağım. Babası hemen atıldı. Ha işte o zaman bütün kümes mezbahaya döner. Oğlu sürdürdü. ''Üstelik beyaz dişin boğazladığı her tavuk için altın olarak bir dolar ödeyeceğim.'' Bet lafa karışarak, ''İyi ama bahsi yitirirse karşılığında babam da bir şey ödemeli.'' dedi. Önerinin kız kardeşince de destek görmesinden sonra sofradakilerin tüm el çırpmaya başladı. Bunun üzerine yargıç Scott kabul anlamına başın salladı. Bildin Scott, peki öyleyse dedi. Ve bir an düşünüp taşındıktan sonra ekledi: Bu sürenin bitiminde eğer beyaz diş hiçbir tavuğun kılına dokunmamışsa, kümeste geçirdiği her 10 dakika için tıpkı mahkemede karar verdiğin zamanlarda yaptığın gibi üzerine basa basa ve ciddi ciddi beyaz diş ne sen sandığından da usluymuşsun diyeceksin. Bütün aile gizli bir yerden olacakları seyre koyuldu ama olay hiç de yargıcın sandığı gibi son bulmadı. Tavuk kümesine katılan beyaz diş hemen oracağı uzanıp kestirmeye başladı. Yalnız bir kez yerinden kalkıp sulağa gitti ve su içti. Tavuklarla ilgilendiği bile yoktu. Varlıklarının farkında bile değildi sanki. Saat dört olunca gerilerek sıçradı ve kümesin damına fırladı, yan taraftan aşağıya atladı ve eve yöneldi dersini iyice belirlemişlerdi. Az sonra verandada yargıç Scott kahkahalarla gülmekte olan aile bireyleri önünde beyaz dişi karşısına aldı ve tam 16 kez beyaz diş meğer sen sandığımdan da usluymuşsun dedi. Çevresini saran yasalar öyle çok öyle çoktu ki beyaz diş zaman zaman sersene dönüyor, yanlışlıklar yapıyordu. Başkalarının tavuklarına da zarar vermemesi gerektiğini öğrenmek zorundaydı. Bundan başka kediler, tavşanlar, hindiler vardı. Bunlara da sataşmamalıydı. Hemen hemen kavramıştı bu yasayı. Artık ona öyle geliyordu ki hiçbir canlı yaratığa dokunmaması gerekiyordu. Evin arkasındaki çayırlarda dolaşırken kimi zaman burnunun dibinde uçan kuşları rastlıyor, sıçrayıp saldırmak için içi gitmesine karşın tanrıların buyruklarına karşı gelmemiş olmak için kendini dizginliyordu. Günlerden bir gün dikin çayırda bir yaban tavşanını ürkütüp ardına düştüğünü gördü. Bunu efendisi de görmesine karşın hiç engel olmadı, tam tersine kovalaması için kendisini de isteklendirdi. İşte o zaman beyaz diş yaban tavşanlarını avlamanın yasa dışı olmadığını anladı. Evcil hayvanlar arasında düşmanlık olmaması gerekiyordu ya da dostluk değilse bile hiç olmazsa birbirlerine karşı yansız kalmalıydılar. Evcil olmayan hayvanlar insanla bir bağlık anlaşması yapmamış yaratıklardı. İşte bu nedenle köpekler onları avlamakta özgürdüler. Evcil hayvanlara tanrılarca kol kanat yerildiğinden onları öldürmek yasaktı, kendi aralarında ölüme varan dövüşleri tutuşmasına hiçbir zaman göz yumulmuyordu. İster yaşam ister ölüm söz konusu olsun bu konuda karar verme yetkisi tanrılarındı ve tanrılar da bu hakkı başka yaratıklardan esirgiyorlardı. Kuzey ülkesindeki yaşama oranla Santa Clara Vadisi'ndeki yaşam bir hayli karmaşıktı. Uygarlığın bu karmaşık ortamında geçerli olan belli başlı nitelik, öz denetimdi. İsteklere gen vurabilme yeteneği hem bir kelebek kanadı gibi duyarlı hem de çelik gibi güçlü olmalıydı. Binbir türlü cilvesi vardı yaşamın ve işte beyaz diş bütün bunlara karşı hazırlıklı olması gerektiğini anlıyordu. Kente San Jose'ye inildiğinde arabanın ardı sıra koşarken ya da sokaklarda aylak aylak gezinirken yaşamın o türlü türlü cilveleriyle burun buruna geleceği sanısına kapılırdı. Yaşam burada büklük büklük kıvrımlarla geniş ve derin bir ırmak gibi çağlayıp geçiyordu önünden. Yaşam burada duygularını habire dürtüklüyor, kendisinden ani kararlar vererek çevreye uymasını istiyor, onu iç güdüsünün tutkularına gem vurmak zorunda bırakıyordu. Ta şuracıkta burnunun dibindeki kasat dükkanlarında etler vardı, gel gelelim bunlara dokunması yasaktı ayrıca efendisinin ziyaret ettiği evlerin kedileri vardı bunlara da sataşmaması gerekiyordu adım başında kendisine havlayıp hırlayan köpekler vardı bu köpeklere saldırması da yasaktı Kaldırımlardaki kalabalığın ilgisini hep üzerine çekiyordu bu insanlar onu görünce duruyor gözlerini dikip bakıyor parmaklarıyla işaret ediyor laf atıyor dahası ve en kötüsü onu okşuyorlardı bile bütün bu yabancı ellerin tehlikeli dokunumunu sineye çekmeyi öğrenmek gerekiyordu ve o bütün bunları öğrendi sıkılganlığı ve ürkekliği üzerinden attı. Kendisini ilginç bulan yabancı tanrılara karşı umursamaz bir tavır takındı. Onların gururlu ilgilerine karşı en azından onlar kadar gururlu bir hoşgörüyle karşılık verdi. Bununla birlikte aslında görünüşünde öyle garip bir hava vardı ki yabancı tanrıların sırnaşmalarını ya da aşırı içtenlik göstermelerini olanaksız kılıyordu. Bu yüzden ancak ve ancak kafasını okşamakla yetinmek zorunda kalıyorlar, sonra gösterdikleri bu yüreklilikten ötürü korkulu bir sevinç duyarak çekip gidiyorlardı. Ama kimi zaman her şeye bu kadar kolayca katlanamıyordu. San Jose'nin dış mahallelerinde arabanın ardı sıra koşturup dururken bir takım afacanlarla karşılaşırlardı. Bu çocuklar oyun olsun diye taşlarlardı onu. Ne olursa olsun onları kovalamanın ve yere devirmenin yasak olduğunu biliyordu. Kendini koruma üçgüdüsünü baskı altına almak zorunda kalıyor, gittikçe evcilleştiği ve uygarlaştığı için de bunu başarabiliyordu. Ama yine de böyle bir duruma düşmeye gönlü razı olmuyordu beyaz dişin. Hak ve adalet kavramları konusunda açık seçik bir düşüncesi olmamakla birlikte, her canlı yaratık gibi o da belirli bir güdüden yola çıkarak taş atan çocuklara karşı kendisini soğunma hakkının verilme işine içerliyor, haksızlığa uğradığını düşünüyordu. Oysaki aralarında yapılan anlaşmaya göre Tanrıların kendisine bakmak ve korumak sorumluluğunu üstlendiklerini unutmuştu. Neyse ki bir gün efendisi arabadan atladığı gibi elindeki kırbaçla taş atan çocukları bir güzel patakladı ve o oldu, çocuklar bir daha taş atmaz oldular, bunun üzerine durumu kavrayan beyaz diş dedin derin bir soluk aldı. Çok geçmeden buna benzer bir başka deney daha geçti başından. Yine kente geldikleri bir gün yoldaki bir meyhanenin önünden geçerlerken kapıdaki üç köpek her zamanki eğlencelerine başlayıp beyaz dişe saldırmaya yeltendiler. Efendisi beyaz dişin nedenle azgın bir dövüşçü olduğunu bildiğinden onlarla kavga etmesini kesinlikle yasaklamıştı. Bu yüzden beyaz diş oradan ne zaman geçse başı derde giriyor karşılık vermeden tırıs tırıs çekip gitmeyi gururuna yediremiyordu. Ama yine de köpeklerin ilk saldırısından sonra korkunç bir biçimde hırlayarak üçünü de kaçırıyordu. Ne var ki köpekler bir süre daha ardı sıra koşarak havlayıp hırlıyor beyaz dişi kızdırıp kışkırtıyorlardı. Beyaz diş bir süre daha dişini sıktı ama öyle bir gün geldi ki bu kez meyhanedekiler saldırtmaya başladılar köpekleri. Yine bir gün beyaz dişe saldırmaları için köpekleri açıktan açığa kışkırtırlarken efendisi dayanamayıp arabayı durdurdu ve beyaz dişe hadi oğlum tut şunları dedi. Beyaz diş kulaklarına inanamıyordu, bakışları bir an efendisiyle köpekler arasında mekik dokudu, sonra yine soru ve kuşku dolu gözlerle efendisine baktı. Efendisi başıyla köpekleri göstererek, tut aslanım, hadi ye şunları, dedi. Bu sözü ikiletmedi beyaz diş, hemen geri döndü ve hiç ses çıkarmaksızın düşmanlarının arasına atıldı. Üç köpek birden karşı saldırıya geçti. Korkunç bir hırıltı ve homurtu koptu, alt alta, üst üste diş dişe dövüşüyorlardı. Sokak toza dumana bürünmüş, göz gözü görmez olmuştu. Bir iki dakika sonra ortalık durulunca köpeklerden ikisinin titriye titriye can çekiştiği, üçüncüsünün ise kabana kuvvet sıvıştığı görüldü. Köpeğin arkasından koşan beyaz diş tam kurtlara yaraşır bir hızla kurbanına tarlanın ortasında yetişti ve oracıkta hesabını görüverdi. Bu üç yüz ölüm cezası artık tüm köpeklerin kulağına küpe olmuş, beyaz diş rahata kavuşmuştu. Olay dilden dile dolaşıp tüm yöreye yayıldı. Yöre halkı o günden sonra dövüşgen kurta sataşmaması için kendi köpeğine göz kulak oldu. Soyunun çağrısı Aylar ayları kovaladı. Güney ülkesinde yiyecek bol, iş ise azdı. Sürdüğü rahat ve mutlu yaşam beyaz dişe yaramıştı. Güney ilkesi hem iklim hem de insanların tutumu açısından arayıp da bulamadığı bir yerdi. İnsan olduğunu sevgisi onun için parlak bir güneş olmuş ve Beyaz Diş bu güneşin altında bereketli topraklar üzerinde büyüyen bir çiçek gibi serpilip gelişmişti. Her şeye karşın öbür köpeklerden yine de farklıydı. Kendilerini bildiler bileri hep aynı yaşam koşulları altında yaşamış olan öbür köpekleri oranla yasaları çok daha iyi biliyor, kuralları elizi elifine uyguluyordu. Ne var ki içindeki vahşeti atamamıştı üzerinden, kurt olan yanı sanki uyukluyormuşçasına vahşiliği için için kıpırdanıyordu. Öbür köpeklerle hiçbir zaman arkadaş olmadı. Soyundan farklı olarak şimdiye dek hep yalnız yaşamıştı ve bundan böyle de yalnız yaşayacaktı. Küçükken Lip Lip ile öteki köpeklerin kendisine acı çektirdiği ve güzel simitin elindeyken kavga ettiği günlerde köpeklere karşı sonsuz bir nefret kökleşmişti yüreğinde. Yaşamının doğal akışı saptırılmış, kendisine düşmanca davranan soydaşlarından yüz çevirip insanoğluna bağlanmıştı. Öte yandan güney köpeklerinin gözü de onu bir türlü tutmamıştı. İçlerine işlemiş bahşet kokusunun uyanmasına yol açtığı için köpekler beyaz dişi hep hırıltı ve homurtuyla her zaman hır çıkarmaya hazır bir tavırla karşılıyorlardı. Oysa ki beyaz diş onlara diş geçirmeye kalkmanın gereksiz olduğunu çabucak kavramıştı. Havlaya hırlıya üzerine saldıran bir köpeğin gözünü korkutmak ve kavgadan caydırabilmek için ağzını açıp da dişlerini şöyle bir gücürdatması yetip de artıyordu bile. Bununla birlikte beyaz dişi bir gölge gibi kovalayan bir baş belası vardı ki bu da koliydi. Dişi çoban köpeği beyaz dişe bir an bile soluk kaldırmıyordu. O da en azından kendisi kadar yasalara boyun eğmiyordu, beyaz dişiyle ile dost olması için efendisinin gösterdiği tüm çabalara karşı koyuyordu, sert ve hırçın homurtularla her zaman her yerde peşindeydi, tavukları boğazlayışını bir türlü kafasından silip atamıyor, onun kötü niyetli bir yaratık olduğuna inanıyordu, kolinin gözünde beyaz diş ta ezelinden suçluydu, bu nedenle de davranışlarını ona göre ayarlıyordu. Bela kesilmişti başına, nereye gitse adım adım izliyor, yanından yöresinden bir an bile ayrılmıyordu. Bir güvercine ya da bir civcive şöyle yan gözle bakmaya görsün, havlayarak ortalığı hemen velveliye veriyordu. Beyaz diş onu aldırmamaya çalışıyor daha olmadı kafasını ön ayakları üzerine dayayarak uyuyormuş gibi yapıyordu İşte o zaman dişi köpek ister istemez sesini kısmak kabuğuna çekilmek zorunda kalıyordu Koli hesaba katılmazsa beyaz dişin keyfine diyecek yoktu İsteklerine gem vurmayı kendi kendini denetlemeyi öğrenmiş yasaların anlamını kavramıştı Uysal kanlı bir hava gelmişti üzerine pek çok şeye karşı bilgece bir hoşgörüyle davranıyordu kendisine düşman bir çevrede yaşamıyordu artık tehlike acı ve ölümle adım başında burun buruna gelmiyordu artık kendisine oldu olası korku ve gözdağı veren o bilinmeyen güce ilişkin tasarımları yok olmuştu. Yeni yaşamı kolay ve rahattı, dümdüz akıp giden bu yaşamda ne bir düşman ne de tehlike kokusu rahatsız etmiyordu onu. Bilinçli olarak kavrayamamakla birlikte karlara karşı bir özlem uyandı içinde. Eğer hissettiklerini sözle dile getirebilseydi, bu ne bitmez tükenmez yaz mevsimi böyle diyecekti ama karın yokluğunu ancak bulanık bir biçimde duyabiliyordu. Yaz güneşinin sıcaklığında bunaldığı zamanlar kuzey ülkesine karşı bir türlü anlam veremediği bir özlem duyuyor, onu sürekli bir huzursuzluğa sanan bu özlemin etkisiyle tüm benliği allak buldak oluyordu. Beyaz diş sevgisini yaltaklanarak göstermezdi, kafasını efendisinin koltuk altına sokmak ve homurtusuna okşayıcı ve dokunaklı bir hava katmak dışında sevgisini hiçbir yolla açık etmiyordu. Tanrıların kahkahasına olduğu olası içerlemiş, kendisine gülündüğünde kudururcasına öfkelenmiş, gururu zedelendiği için küplere binmişti. Gel gelelim dostça bir havayla takılarak, kendisine gülen sevgili efendisine kızmak şöyle dursun, ne yapacağını şaşırıp aval aval baka kalıyordu. Böyle zamanlarda yüreğinde o eski öfkenin kabardığını ve efendisine beslediği sevgiyle çatıştığını, sevginin ağır bastığını duyuyordu. Kızmak kedinden gelmediğine göre başka bir tavır takılması gerektiğini anlıyordu. O zaman kurumlu bir havayla kasılıp kabarırdı, bunu gören efendisi güldü. O kabardıkça efendisi kahkahayı basıyordu. Beyaz diş baktı ki olacak gibi değil, kurum satmaktan vazgeçti. Çenelerini iyice ayırdı, dudaklarını gerdi, gözlerine neşeyle karışık sevgi dolu bir hava yerleşti. Gülmeyi öğrenmişti artık. Efendisi onu yere devirip şakalaştığı, onunla hoplayıp zıpladığı, türlü türlü oyunlar oynadığı için zamanla muzikliklere katlanmayı da öğrendi. Böyle zamanlarda sözüm ona öfkelenmiş pozlarına bürünüyor, tüylerini kabartıp homurdanıyor, gerçekten kızıp ısıracakmışçasına yaparak diş atıyordu. Ama kendini bir an bile unutmuyordu, bile bile ıskalayarak efendisinin canını yakmamaya özen gösteriyordu, tokat, pençe ve homurtularla başlayan oyun gittikçe artık doruğuna ulaşınca bir iki adım uzaklaşıp birdenbire durup bakışıyorlardı ve birden gülüşüyorlardı, bu gülüş tıpkı fırtınalı bir denizde güneşin birdenbire doğuşuna benziyordu. Derken, efendisi kollarını beyaz dişin boynuna ve omuzlarına doluyor, beyaz diş de sesindeki o dokunaklı ezgiyle hırıldanarak sevgisini dile getiriyordu. Efendisinin dışında hiç kimsenin kendisiyle böyle oynamasına asla göz yummuyordu. Biri çıkıp da onunla oyun oynamaya kalkışacak oldu mu hiç yüz vermiyor, kendisiyle şaka edilmeyeceğini göstermek için öfkeyle hırdayıp tüylerini kabartarak karşısındakini uyarıyordu. Gerçi efendisiyle şakalaşıp oynuyor ona bu hakkı tanıyordu ama bu asla herkesi sevmesini olur olmaz herkesin oyuncağı olmasını gerektirmezdi. Tüm içtenliğiyle yalnızca efendisini seviyordu o. bu nedenle de sevgisinin değerini asla ayağa düşürmek istemiyordu. Efendisi sık sık at gezintisine çıkar, beyaz dişle bu gezintilerde ona eşlik etmeyi belli başlı görevlerinden sayardı. Kuzeydeyken insanoğluna olan bağlılığını kızak çekerek hizmet etmekle göstermişti. Oysa burada kızak mızak yoktu, köpeklere yük de vurulmuyordu. Bu nedenle buradaki hizmeti atın yanı sıra koşmak biçiminde oluyordu. Gün boyu süren en uzun gezintilerde bile hiç yorulmuyordu, kurtlara özgü koşma biçimiyle kendini hiç zorlamadan hafif ilerliyor, 20-25 kilometre yol aldıktan sonra neşeli bir kıvraklıkla atın önü sıra tıpış tıpış koşuyordu. Bu gezintiler sırasında beyaz diş duygularını dile getirmenin yeni bir yolunu daha öğrendi, bu yeni anlatım yolu havlamaydı. Beyaz diş ömrü boyunca topu topu iki kez havladı. İlk havlayışı efendisi bindiği ata sırtından inmeden bahçe kapısını açıp kapamayı öğretirken oldu. Efendisi kapıyı kapatması için atı sayısız kez kapının yanına getirdi ama hayvan her deneyişinde ürküp geri kaçtı. At şahlandığında efendisi mahmuz vuruyor hayvanı ön ayaklarını yere basarak art ayaklarıyla kapıyı tepmeye zorluyordu. Beyaz diş olup bitenleri gittikçe artan bir kaygıyla izliyordu. Sonunda sabrı tükendi ve atın önüne dikilip gözdağı verircesine vahşice havladı. Sonraları efendisinin de desteklediği ama hep başarısız kalan sayısız havlama girişimlerinde bulundu. Yalnız bir kez o da efendisi yokken havlayabildi, o gün efendisi çayırda dört nala at koştururken atın ayakları dibinden birdenbire bir taşan sıçradı, hayvan tökezleyerek yere devrildi, bu arada efendisinin de ayağı kırılmıştı, beyaz diş bunu görünce kudurmuşçasına atın gırtlağına saldırdı, son anda efendisinin buyruğuyla kendini tuttu, bacağının kırıldığını gören efendisi beyaz dişe ''Haydi eve, eve dön'' buyruğunu verdi, Beyaz diş ise efendisini tek başına bırakmaya yanaşmadı. Efendisinin aklına bir not yazıp onunla göndermek geldi. Ceplerinde boşu boşuna kağıt kalem aradı. Bunun üzerine yine eve gitmesi buyruğunu verdi. Beyaz diş efendisine doğru düşünceli düşünceli bir göz attı. Bir iki adım atıp koşacak oldu ama dönüp yine yanına geldi ve acıklı bir mızıltı çıkardı. Efendisi tatlı ama ağırbaşlı bir havayla konuşmaya başladı. Beyaz diş kulaklarını dikip can kulağıyla dinliyordum. ''Hadi aslanım, beni dinle de eve koş. Eve gidip başıma geleni anlat. Eve git kurt. Hadi eve.'' Beyaz diş ev sözcüğünün ne demek olduğunu biliyordu. Öbür sözleri anlamamıştı gerçi ama eve gitmesinin istendiğini biliyordu. Geri döndü ve gönülsüzce yola koyuldu derken yine durakladı gidip gitmemek arasında bocalayarak geriye baktı eve git diyorum sana daha sert bir sesle inelenen bu buyruğu işitince boyun eğdi soluk soluğa ve toza toprağa bulanmış bir biçimde eve geldiğinde bütün aile akşam serinliğinde verandaya toplanmış oturuyordu annesi. Weedon geliyor, dedi. Çocuklar sevinçle bağıra bağıra beyaz dişin yanına koştular. Ama hayvan çocuklardan kaçınarak verandanın kıyısına koştu. Ama çocuklar koltukla veranda korkulukları arasında yolunu kestiler. Beyaz diş hırlayıp homurdanıyor, çocukların ellerinden kurtulmaya uğraşıyordu. Anneleri onlara kaygıyla bakarken... Doğrusunu isterseniz çocuklardan yana içim içim yiyor benim dedi. Allah göstermesin bir gün saldırı verecek diye ödüm patlıyor. Beyaz diş vahşice homurdandı ve çocukları yere devirerek sıkıştırıldığı köşeden fırlayıp kurtuldu. Anneleri çocukları yanına çağırıp beyaz dişe ilişmemelerini tembih etti. Yargıç Scott ne de olsa kurt kurttur dedi güvenmeye gelmez hiç. Ağabeyinin yokluğu sırasında beyaz dişi savunmayı üzerine alan Beth hemen söze karışarak, ''İyi ama saftan bir kurt değil ki o.'' dedi. Yargıt Scott, ''Vedon'un dediğine kulak asma sen.'' diye yanıtladı. ''Vedon'a bakarsan hayvanda az buçuk köpek kanı varmış, gerçekten böyle olduğunu nereden biliyor? Hem sonra şekli şema.'' Sözü yarıda kaldı. Beyaz diş karşısına dikilmiş, heyecanlı heyecanlı homurdanıyordu. Yargıç, ''Git yat bakayım şuraya.'' diye emretti. Bu kez efendisinin karısına döndü beyaz diş. Entarisinin eteği dişleri arasına kıstırıp yırtarcasına asılınca kadın yaygarayı bastı. Şimdi bütün dikkatler beyaz diş üzerinde toplanmıştı. Homurdanmayı bırakıp kafasını kaldırdı, gözlerini onlara dikti. Boğazında düğümlenen sesi çıkarabilmek için tepeden tırnağa sarsılarak kıvranıyor, onca çırpınmasına karşın meramını anlatamıyordu. Weedon'un annesi, Allah vere de kudurmuş olması dedi. Weedon'a söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Az mı dedim kuzeyin soğuğuna alışmış bir hayvana buranın sıcağı iyi gelmez diye. Korktuğum başıma geldi işte, Beth. ''Bana öyle geliyor ki bir şeyler söylemek istiyor bu hayvan.'' dedi. Aynı anda hayvanın dili çözüldü ve bir havlama sesi koptu. Vida'nın karısı gözüyle görmüşcesine emin bir havayla, Vida'nın başına bir kaza geldi dedi. Herkes ayağı fırladı. Beyaz diş merdivenlerden aşağı indi, arkasından gelmeleri için vır sırt dönüp geriye bakıyordu. Ömründe ikinci ve son kez havlamış derdini anlatmıştı. Bu olaydan sonra tüm Sierra Vista halkının gönlünü fethetti, hatta kolunu paraladığı seyis bile beyaz diş için kurt da olsa akıllı bir hayvan diyordu. Yargıç Scott'a gelince o hala eski düşüncesinde ayak diriyor, ansiklopediler türlü türlü kitaplar karıştırarak bir takım sayısal veriler ve bilgilerle bu görüşünü kanıtlamaya uğraşıyordu. Güneş içinde yüzen Santa Clara Vadisi'nde günler akıp gidiyordu. Günler kısalırken beyaz diş ikinci kışına başladı. Tam bu sırada garip bir şey keşfetmişti. Kole'nin dişleri nedense hiç de eskisi gibi keskin gelmiyordu ona. Kendisiyle dalaşırken canını yakmıyor, sanki oyun oynuyormuşçasına cilve yapıyordu. Bu dişi köpeğin bir zamanlar dünyayı ona zindan ettiğini unutmuş gitmişti. Koli çevresinde dört dönüp cilveli cilveli fink atarken o da eşlik etmeye başladı. Oyuna katılırken bazen kendini gülünç duruma düşürdüğü bile oluyordu. Bir gün kolye onu baştan çıkarıp evin arkasındaki çayırla, oradan da ormanın içlerine sürükledi. Oysa beyaz diş o gün öğleden sonra efendisiyle at gezintisine çıkacağını biliyordu. Sırtına eğer vurulan at kapıda hazır bekliyordu. Beyaz diş bocalıyordu. Benliğinin derinliklerinde öğrendiği yasalardan, kendisini yoğuran adetlerden, hatta efendisine duygusuz sevgiden ve kendi hayatını yaşama isteğinden bile daha ağır basan güçlü bir duygu vardı. Koli bu duraksama anında yanına gelip yeniden sırnaştı ve yine koşmaya başladı. Bunun üzerine beyaz diş döndü ve dişinin ardına takıldı. O gün efendisi at gezintisine yalnız çıktı. Beyaz diş ise tıpkı yıllar öncesinde kuzeyin ıssız ormanlarında tek gözün anası kişi'nin yanı sıra koşması gibi Koli'nin yanında koşuyordu. Uyuyan Kurt O günlerde gazeteler San Quentin hapishanesinden kaçan azılı bir mahkumu yaza yaza bitiremiyorlardı. Kana susamış bir adamdı bu, daha doğuştan feleğin sillesini yemiş, yapıldığı çamuru biçimlendirirken toplum ona acımasız davranmıştı, toplumun elleri kabaydı ve adam da kaba saba biri olup çıkmıştı, canavardan farksızdı şimdi, evet, insan kılığında bir canavardı, daha doğrusu yırtıcı, hunhar bir canavar. San Kuantin hapishanesinde yatmakla uslanmamıştı, ceza meza vız geliyor bildiğinden şaşmıyordu, son nefesine dek delice kavga edebilirdi ama dövüle sövüle yaşamaya katlanamıyordu, azgınlaştıkça azgınlaşıyor... Toplum da ona karşı daha amansız bir tutum takınıyordu. Bunun sonucunda daha azgın, daha kudurgan bir yaratık olup çıkmıştı. Deli gömleği, açlık, dayak, bütün bunlar Hali yala getirecek türden cezalar değildi. Çünkü kendini bildi bileri itilmiş kakılmış, kıyasıya cezalar görmüştü. San Francisco'nun kenar mahallelerinden birinde henüz küçük bir çocukken, yani toplumun elinde istenilen biçime girebilecek yumuşak bir maya yığınından ibaret olduğu günlerde yine aynı tür davranışlarla karşı karşıya kalmıştı. Tutukluluğunun üçüncü yılında tıpkı kendisi gibi canavar ruhlu bir gardiyanın eline düştü. Gardiyan jime tırnağını taktı, yapmadığı kötülüğü bırakmadı, ona olmadık karalar çaldı, işkence etti. Gardiyanın belinde bir tabancası, elinde ise bir anahtar destesi vardı. Oysa Jim Hall'ın çıplak ellerinden ve dişlerinden gayrı hiçbir silahı yoktu. Bir gün gardiyanın üstüne çullandı ve tıpkı yırtıcı bir canavar gibi dişiyle tırnağıyla parçaladı adamı. O günden sonra Jim tek başına azılı suçlular hücresine tıktılar, üç yıl kaldı bu hücrede, zindanın tavanı, tabanı, duvarları demirdendi, dışarı çıkmasına bir an bile izin verilmiyordu, üç yıl boyunca ne gökyüzünü gördü ne güneşi, bu karanlıkta gecesi gündüzüne karışmıştı, demirden bir mezara diri diri gömülmüştü sanki, ne bir insan yüzü görüyor ne de birisiyle iki çift laf edebiliyordu. Yemeğini kapı altındaki küçük bir delikten içeri sürdüklerinde vahşi bir hayvan gibi homur homur homurdanıyordu. Her şeye düşman kesilmiş, içini nefret bürümüştü. Günler, geceler boyunca haykırarak ateş püskürdü. Kimi zamanda haftalarca, aylarca kabuğuna çekilir, ağzını bıçak açmazdı. Gözünü kan bürümüş, azgın bir canavardı Jim Hol. ''Ve bir gece olanlar oldu, Jim Hall kaçtı. Hapishane müdürü böyle bir şeyin olanaksızlığından dem vururdu ama hücre bomboştu işte.'' İçeride yalnızca gardiyanın cesedi yatıyordu, hapishanenin dış duvarından kaçmadan önce yoluna çıkan iki gardiyanı daha öldürmüştü, ses çıkmasın diye elleriyle boğmuştu adamları, ölenlerin silahlarını almış ve kayıplara karışmıştı, toplumun silahlı güçlerince her yerde fellik fellik aranıyordu, yakalanması için altın olarak ödenmek üzere yüklüce bir ödül konuldu başına. Para canlısı çiftçiler silahlarını kaptıkları gibi insan avına çıktılar. Kaçağın kanını dökmekle ya da bir borç ödenecek ya da oğullarını üniversiteye yollayacaklardı. Ayrıca iyi niyetli bir takım yurttaşlar da silaha sarılıp Jim Hollin ardına düştü. Peşine al köpekleri salınmıştı. Toplumun paralı dövüş hayvanları telefon, telgraf ve özel trenlerle ortalığın altını üstüne getiriyor her yerde kaça arıyorlardı. Kimi zaman onu kıstırdıkları da olmuyor değildi. O zaman canla başla dövüşenler olduğu gibi, pabucun pahalı olduğunu görünce olup bitenleri ertesi günü sabah kahvaltılarını yaparken gazetelerden öğrenmek üzere sıvışanlar da oluyordu. Çatışma sırasında ölen ya da yaralananlar arabalarla sağlık merkezlerine götürülüyor, yerlerine insan avına meraklı başka gönüllüler getiriliyordu. Ama Jim Hall birdenbire büsbütün kayıplara karıştı. Al köpekleri bile tüm çabalarına karşın izini yitirmişlerdi. Kuş uçmaz, kervan geçmez vadilerdeki bir takım kendi halinde çiftçiler silahlı kimselerce yaka paça edilip neyin nesi olduklarını kanıtlamak zorunda bırakıldılar. Bu arada Jim Hall'ün başına konulan ödülü cebe indirmek isteyen bir takım açık gözler, kaçağın tanınmaz haldeki cesedini bulduklarını bile iddia ettiler. Sierra Vista halkı bu haberleri meraktan çok korkuyla izliyordu. Özellikle kadınların ödü kopuyordu. Yargıç Scott onlara bakıp kıs kıs gülüyor, olayı önemsemiyordu. Oysa yargıçlığının son yılında Jim Hall'e o mahkum etmişti. Hall duruşma sonunda kendisini cezaya çarptıran yargıçtan er geç öcünü alacağına herkesin önünde and içmişti. Ömründe ilk kez haklıydı Jim Hall. ''Gerçekten suçsuzdu. Yok yere mahkum edilmişti. Yargıt Scott daha önceki bir iki suçunu da göz önüne alarak onu elli yıl hapse mahkum etmişti. Ne var ki Yargıt Scott işin içinde bir iş olduğunu bilmiyordu. Polisin oyununa geldiğinden, düzmece kanıtlar ileri sürüldüğünden, Jim e iftira edildiğinden habersizdi. Öte yandan Jim Hall de bu işte Yargıt Scott'un parmağı olmadığını bilmiyordu.'' Onun bu haksızlığı bile bile yaptığını, polisle birlik olduğunu sanıyordu. 50 yıl hapse çarptırıldığı açıklanınca içinde topluma karşı biriken olanca düşmanlığıyla ayağa kalktı ve sayıları yarım düzineyi bulan mavi üniformalı can düşmanı polislerce yaka paça götürülene dek duruşma salonunda sövüp saydı. Onun gözünde adaletsizlik Yargıt Scott'un başının altından çıkmıştı, bu yüzden ona lanetler yağdırdı, eninde sonunda ondan bunun hesabını soracağına yemin billah etti ve bir süre sonra kaçacağı hücresine götürüldü. Beyaz diş bütün bunlardan habersizdi yalnız efendisinin karısı Alice ile aralarında bir sır vardı her gece Sierra Vista'dakiler uykuya çekildikten sonra kadın usulca kalkıp beyaz dişi evin salonuna alıyordu ama beyaz diş ev köpeği olmadığı ve içeride yatmasına izin verilmediği için Alice sabahları erkenden kalkıp aşağı iniyor evdekiler uyanmadan hayvanı dışarı salıyordu. Bir gece tüm ev halkı uyurken beyaz diş uyandı, yattığı yerde çıt çıkarmaksızın öylece yatıp bekledi, havayı sessizce kokladı, elin içinde yabancı bir tanrının bulunduğunu belirten bir koku vardı. Derken yabancı tanrının tıkırtıları geldi kulağına, havlamaya falan kalkmadı, zaten böyle bir huyu da yoktu. Yabancı tanrı usul usul hareket ediyordu, beyaz diş de ondan çok daha sessiz hareket etti. Çünkü yabancı tanrı da olduğu gibi onun üzerinde hışırdayan giysiler yoktu. Sessiz adımlarla yürüyerek teşine takıldı. Ormanda en küçük kımltıda kaçan ülkek canlıları avladığı için uyarmadan saldırıya geçmenin, düşmanını gafil avlamanın yararlarını biliyordu. Yabancı tanrı üst kata çıkan merdivenlerin alt basamağında durdu ortalığa bir an kulak kabarttı beyaz dişle taş kesilmişcesini durup bekledi merdivenin sonu sevgili efendisinin ve onun çok sevdiği yakınlarının odalarına uzalıyordu beyaz diş sessizce beklerken tüyleri kabardı bu sırada yabancı tanrı ilk basamağa ayağını koyup merdiveni tırmanmaya koyuldu Aynı anda beyaz diş sıçrayarak saldırıya geçti. En küçük bir hırıltı çıkarmaksızın havada uçtu ve yabancı tanrının sırtına bindi. Ön ayaklarıyla adamın omuzlarına tutunmasıyla dişlerini ensesine geçirmesi bir oldu. Omuzlarına asıldığı gibi adamı sırt üstü yere devirdi. Adam doğrulmaya çalışa dursun o hemen geriye çekildi ve yeniden saldırıp dişleriyle paralamaya başladı. Sierra Vista halkı korkuyla ayağa fırladı. Aşağı kattan gelen gürültülere bakılırsa kızılca kıyamet kopuyordu. Birden tabanca patlamaları işitildi. Bir adamın dehşet okunan acı çığlıkları, şiddetli hırıltı ve homurtulara karışıyordu. Bu arada bazı öteberilerin ve camların şangır şungur kırıldığı işitiliyordu. Bütün bu gürültüler nasıl birdenbire kopmuşsa yine öyle çabucak kesiliverdi. Dövüş topu topu üç dakika sürmüştü, ev halkı merdiven başına toplanmış, korkuyla aşağı bakıyordu, alt katın karanlıkları içinden gurultuya benzer bir takım sesler geliyordu, suyun içinden fıkır fıkır hava kabarcıkları yükseliyordu sanki. Sonra bu ses fısıltılı bir ıslığa dönüştü, giderek cılızlaştı ve sonunda kesildi. Karanlığın içinde sanki boğulmak üzere olan birinin soluk almaya çalıştığını belirten tık nefes hırıltılardan başka bir şey işitilmez oldu. Whedon Scott elektrik düğmesini çevirdi. Meldivenle aşağıdaki salon bir anda ışığa boğuldu. Sonra babasıyla birlikte ellerinde birer tabancayla sakına sakına aşağıya indiler. Ama bu tür önlemlere gerek kalmamıştı artık. Beyaz diş üzerine düşen görevi çoktan bitirmişti. Kralı portalar saçılmış öte arasında koluyla suratını örtmüş bir adam boydu boyunca yatıyordu. Whedon Scott adamın üzerine eğilerek kolunu çekti, suratını yukarı çevirdi. Parçalanan gırtlağa adamın nasıl öldüğünü belirtmeye yetiyordu. Yargıt Scott, Jim Hall dedi. Baba oğul anlamlı anlamlı bakıştılar. Sonra ikisi de beyaz dişe döndü. O da yere serilmişti, gözleri kapalıydı. Ama iki adam üzerine eğildiklerinde göz kapaklarını bir parça açtı ve kuyruğunu hafifçe kıpırdatmaya çabaladı. Whedon Scott hayvanı okşadığı zaman beyaz diş onları tanıdığını belirtmek istercesini cılız bir sesle hırladı. Ama bu hırıltıyı çıkarırken var gücünü harcamış, sesi hemen övgünleşip sönmüştü. Sonra göz kapakları düştü, bütün vücuduyla kendini saldı, öylece yere uzanıp kaldı, efendisi. ''Sıfırı tüketmek üzere zavallıcık'' diye mırıldandı. Yargıç, ''Dur bakalım, umudunu kesme hemen'' dedi ve hemen telefona koştu. Bir doktor geldi ve beyaz dişle bir buçuk saat uğraşıp dinledikten sonra doğrusunu isterseniz kurtulması mucize olur dedi. Günün ilk ışıkları pencerelerden içeri giriyor, elektrik ışıkları gittikçe örgünleşiyordu. Çocuklardan gayrı tüm aile doktorun başına toplanmış, can kulağıyla dinliyordu. Doktor konuşmasını sürdürdü. Art ayaklarından biri kırık, ayrıca kaburga kemiklerinden üçü kırılmış ve bu kemiklerden en azından bir tanesi ciğerine saplanmış. Kan kaybı çok fazla, içeride de ezikler ve yaralar olabilir. Adam üzerinde mi tepindi ne? Üstüne üstlük, de kurşun yarası var. Binde bir kurtuluş olasılığı bile aşırı iyimserlik sayılır. Kurtuluş umudu on binde bir demek daha doğru olacak. Onuncu Ay, ayrım, yargıç. ''Ne olursa olsun onu kurtarmak için elimizden geleni yapmalıyız.'' diye bağırdı. ''Paraymış pulmuş hiç düşünmeyin. Ne pahasına olursa olsun röntgenini çekin. Artık ne gerekiyorsa yapın işte.'' Weedon, tezelden San Francisco'ya doktor Nicole'se tel çek. Siz sakın darılmayın evi doktor. Evden gelen her şey yapılsın istiyorum da.'' Doktor pişkince gülümsedi. ''Evet anlıyorum. Onun için ne yapılsa hakkıdır.'' şimdi tıpkı hasta bir çocuk gibi bakılması gerekiyor ateşi için söylediklerimi unutmayın ben saat onda yine gelirim beyaz dişe özenle bakıldı yargıcın hasta bakıcı tutma önerisine kızları şiddetle karşı çıktılar bu görevi gönüllü olarak kendileri üstlenmişlerdi beyaz diş doktorun onca umutsuzluğuna karşın yine de kurtuldu ama doktorun bu karamsarlığını kınamak aslında hiç de doğru olmazdı çünkü doktor ömrü boyunca uygarlığın koynunda el bebek gül bebek büyümüş, yaşama dirençleri zayıflamış kuşaklardan gelen zayıf yapılı canlara baktığı için olağandı bu. Beyaz dişe oranla bunlar yaşama pamuk ipliğiyle bağlı zayıf yaratıklardı. Oysa ki beyaz diş ormandan gelmişti ve ormanda zayıflar erkenden ölüp giderdi, zayıfları kolay kolay bağrına basmazdı orman. Anası, babası, ataları zayıflık nedir bilmemişlerdi. O demir gibi dayanıklı sağlığını ve ormanda yaşama gücünü ana sütünden emmişti. İşte bu nedenle varlığının her zerresiyle tüm orman yaratıklarına özgü o her zamanki direngenlikle sıkı sıkıya yapışmış diye yaşama. Beyaz diş sargılar içinde haftalarca kalıp gibi yattı. Saatler boyunca uyudu ve sayısız düşler gördü. Kuzey ülkesinin bitmez tükenmez görüntüleri gözlerinin önünden birer birer geçip gidiyordu. Geçmişin anıları düşlerinde yeniden dirilmiş tüm benliğini sarmıştı. Yine kiş ile birlikte inlerindeydi, yine bağlılığını bildirmek için gri kunduzun dizleri dibine sokuldu ve bir kez daha canını kurtarmak için lip öfkeli köpek sürüsünün önü sıra var gücüyle koştu. Bir kez daha kıtlık sırasında ormanlarda uzun uzadıya al kovaladı. Kıza koşulmuş köpeklerin başında giderken, Mitzah ya da gri kunduzun yelpazı gibi açılan sürüyü bir araya getirip, dar geçitlerden geçirmek için kırbaçlarını şaklatarak, ho ho diye bağırışlarını işitir gibi oldu. Sonra güzel simitin elinde geçirdiği cehennem günlerini ve yüzünün akıyla kazandığı dövüşleri yeniden yaşadı. Böyle düşler görürken, uyku arasında inleyip homurdanıyor, ona bakan evdekiler kötü bir düş gördüğünü söylüyorlardı. Gördüğü düşler içinde özellikle bir tanesi karabasan gibi eziyordu onu. Çangıl çungul sesler çıkararak ilerleyen ve canavara andıran elektrikli tramvaylar dev başaklar gibi çığlık çığlığa üstüne yürüyordu. Bir çalılığın ardına sinip, Minik bir sincabın sığındığı ağaçtan yere inmesini bekliyordu. Ama tam sincaba saldıracağı sırada minik sincap bir anda kocaman bir tramvaya dönüşüyor ve olanca korkunçluğuyla bir dağ gibi üstüne yürüyüp dehşetli homurtularla ateş püskürüyordu. Yine gökyüzünde dolaşan atmacıyı izlediği zaman da öyle oluyordu. Atmaca aşağı inip de tam üzerine geleceği sırada birdenbire elektrikli bir arabaya dönüyordu. Sonra güzel simitin kafesinde buluyordu kendini, dışarıda biriken seyirci kalabalığı az sonra dövüşün başlayacağını gösteriyordu. O zaman düşmanının gireceği kapıya dikiyordu gözlerini ve kapı açılıyor yine o dev araba paldır küldür içeri sürülüyordu. Bu karabasını sayısız kez gördü ve her keresinde aynı korkuyu duyuyordu derken en son sargı da açıldı, alçıları söküldü. Tüm Sierra Vista halkı başına toplanmış bayram ediyordu. Efendisi kulaklarını kaşırken beyaz diş sesindeki o dokunaklı havayla sevgisini belirtiyordu. Efendisinin karısı ona bir at takmıştı, sevgili kurt. Evdeki herkes bu adı sevinçle benimsemişti. Beyaz diş ayağa kalkmaya çalıştı ama öylesine bitkin düşmüştü ki dizlerinin bağı çözülüyor, bir türlü ayakta duramıyordu. Yatmaktan bütün kasları gevşemişti. Gösterdiği bu zayıflıktan ötürü utanır gibiydi, sanki kendisi için uzun zamandır çırpınıp duran tanrıların yüzünü kara çıkarmış gibi geldi ona. Sonunda sallana yalpalana doğrulup dört ayak üzerine dikilmeyi başarabildi, kadınlar koro halinde ''Sevgili kurt'' diye bağırdılar. Bunun üzerine Yargıç Scott utkun bir tavırla bağırdı. Nasılmış, gördünüz ya siz de kabul ediyorsunuz. Ben her zaman demez miydim, onun yaptığını hiçbir köpek beceremez diye, tam bir kurt o. Karısı, sevgili kurt, diye düzeltti Yargıç. Evet, sevgili kurt, diye onayladı. Bundan böyle ben de onu bu atla çağıracağım. Doktor, Yürüme yeniden öğrenmek zorunda olduğuna göre bir an önce başlasa fena olmaz, dedi. ''Hadi bakalım dışarı çıkartın onu.'' Beyaz diş bir kral gibi ilerledi. Sierra Vista'dakilerin hepsi yanından yöresinden onu izliyordu. Haydi bitkindi. Çayıra gelince oracağa uzanıp bir parça dinlendi. Sonra kendini toplamaya başladı. Kasları çalıştıkça gücünü yeniden kazanıyor, kanı damarlarında daha hızlı atmaya başlıyordu. Az sonra başındaki kalabalıkla birlikte ahırın yanına geldi. Koli kapının dibinde bir yere uzanmış yatıyor, çevresinde yarım düzüne kadar yumuk yumuk köpek yavrusu güneşin altında oynaşıp duruyordu. Beyaz diş şaşkın şaşkın baktı. Koli uyarırcasına hırlayınca fazla sokulmaya kalkmadı. Efendisi yavrulardan birini ayağıyla dürterek ona doğru iteledi. Beyaz diş kuşkuyla tüylerini kabarttı ama efendisi tatlı tatlı mırıldanarak yatıştırdı onu. O sırada kadınlardan biri tarafından sıkı sıkıya tutulan koli beyaz dişe doğru güvensizlikle hırlayarak gözdağı veriyordu. Yavru köpek badi badi yürüyerek beyaz dişin önünde durdu. Beyaz diş kulaklarını dikti, yavruyu dikkatle süzdü. Sonra burnunu yavrununkine dokundurdu, küçücük sıcacık dilinin çenesine değdiğini duydu. O da dilini uzattı ve bunu niye yaptığını bilmiyordu ama yavrunun yüzünü yaladı. Onları izleyenler arasında şiddetli bir alkış koptu, herkes gülüyor neşeyle bağırışıyordu, afallamıştı beyaz diş, yeniden bitkince yere uzandı, kulaklarını dikip başını yana çevirerek yavru köpeğe bakmaya başladı, derken Colin'in kaygılı bakışları altında öbür yavrular da badi badi yürüyerek yanına geldiler, beyaz diş yavruların üstüne çıkmalarına, Taklı atıp oynaşmalarına büyük bir ağırbaşlılıkla göz yumdu. Başına toplanan tanrıların alkışları ve sevinç çığlıkları karşısında o eski sıkılganlığına kapılır gibi oldu. Ama köpek yavruları orasına burasına hoplayıp zıplarken bu sıkılganlığı üzerinden attığı ve kısık, sabırlı gözlerle güneşin altında kestirmeye başladı. Kitabın Sonu Beyaz Diş Çeklandın